Seyin Atay, Kur'an'a göre araştırmalar 4. Teşekkür, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde asistan olduğum 1956 Kasım ayından bu yana, önce öğrencim sonra meslektaşım olanlardan gördüğüm yardım için, yazılarımın müsvedde halinden daktilo edilmesinde, mizantajlı haliyle matbaadan gelen metinlerin tasliğinde ve indekslerin hazırlanmasında, Gönülden yardım eden ve yazılarım hakkındaki, fikirlerini hiç çekilmeden söyleyen, açıklamalarıyla önerilerde bulunan Profesör, Doktor, Mehmet Sahatipoğlu Profesör, Doktor, Rami Ayas, Profesör, Doktor, Beyza Bilgin, Profesör, Doktor, Mustafa Fayda, Profesör, Doktor, Cihat Tunç, Profesör, Doktor, Mehmet Da Profesör, Doktor. Ruhi Fırlalı, Profesör, Doktor, Mehmet Saydın, Profesör, Doktor, Mustafa Yazıcıoğlu, Profesör, Doktor, Ahmet Akbulut, Profesör, Doktor, Hasan Onat, Profesör, Doktor, Moalla Selçuk, Profesör, Doktor, İlhami Güler, Profesör, Doktor, Şaban Ali Düzgün ve Doçent, Doktor, Cevdet Çakmakçı'ya, bunların. Yanı sıra Arapça makalelerimi tahsih eden, Arapça öğretim görevlisi Ali İhsan Okur, Süleyman Bahbara ve Doktor Adem Akın'a teşekkür ederek bir borcumu ifa etmek isterim. Ayrıca makalelerimi, raporlarımı ve Kur'an'a göre araştırmalar adlı dizi kitaplarımı okuyuculara yazılarıyla tanıtan Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e teşekkür ederim. Benim yakın danışmanlarım bunlardır. Yakınımda olanların devam eden danışmanlıkları ve yardımlarına teşekkürlerim devam ediyor. Şubat 1995 Ankara Profesör Doktor Hüseyin Hatay Ön söz Kur'an diyor ki: İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki üstün gelirsiniz dediler. 1. Zamanımızda Kur'an'ın okunup anlaşılmasına karşı çıkanlar bu ayetin kafir olarak nitelendirdiği kimselerin durumuna düştüklerini düşünmüyorlar mı? Kur'an'ı okuyup anlamıyorlar ki düşünsünler. Düşünmek, okuyup anlamaktan sonra olur. Kur'an'ın okunmasını engellemek için ellerinden gelen maddi ve manevi baskıyı yapıyor. Kendi saçma sapan sözleriyle Kur'an'ın deyimiyle boş ve faydasız sözlerle, Müslümanları ifade ediyor ve Kur'an yolundan saptırıyorlar. İşin en acıklı yanı bunu İslam namına, Müslümanlık adına yapmalarıdır. Kur'ansız Müslümanlık nasıl olur? Bu gibi kimseleri, Kur'an'ı okuyup, Usilet 41-26. anlamaya çağırıyoruz. Yukarıdaki ayette sözü edilen kimseler gibi olmaktan onları kurtarmak istiyoruz. Bu hususta Kur'an'a uyuyor ve onun buyruğunu hatırlatıyoruz. 1- Oku 2. Arapçada Kur'an kelimesi okumak fiilinden türemiş olduğu için Kur'an okuma kitabı anlamına gelir. Oku, deyince her şeyden önce Kur'an okumak anlaşılır. 2. Ey gecenin az bir bölümünde, yarısında ya da yarısından önce veya yarısından sonra kalk ve ağır ağır Kur'an oku. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. 3. 3. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin ve susun ki, acınmış olasınız. 4- 4- Kur'an okuyacağın zaman, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmayı dile, 5- 5- Kuşkusuz inananlar, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen ve Allah'ın belgelere okunduğu zaman inançları artan ve Rablerine güvenenlerdir, 6- 4. Ayet-i Kerime çok önemli ilmi bir ilkeyi anlatıyor, burada şeytandan maksat, bütün yanlışlar ve ilme, akla dayanmayan, saçma ve hurafe fikirlerdir. Bunlardan Allah'a sığınmanın anlamı, onları esas almadan, onları göz önünde bulundurmadan, saf, ay akılla, aklı selimle, Kur'an'ı okumaktır. İster hoca, 2 alak 96-1, 3 müzzemmil 73, 1, 4, 20. 4 araf 7, 204, 5 nahl 16-98. 6 enfal 8-2. İster öğrenci, İster şey, ister mürid olsun, Kur'an'ı böyle okumakla Allah'ın emrine uymuş olur. Kur'an'ı, herhangi bir hocanın, ölmüş veya sahih herhangi bir şeyhin, herhangi bir önderin sözünü veya fikrini esas alarak okuyup anlamaya çalışmak, bu ayete ters düşer ve kişiyi gerçekten anlamaktan uzak kılar. Yedisinden yetmişine değil, beşikten mezara kadar herkes, Kur'an'ı kolayına geldiği zaman ve mekanda, Kolayına geldiği gibi okumakla emrolunmuştur. Herkesin Kur'an'ı okuyup anlaması sonucunda meydana gelecek faydalar ve anlamalar karşısında insanların tavırları şu şekilde sınıflandırılabilir. Birinci herkesin okuyup anladığı, kendisinde dini bir bilgi birikimi ve ilahi bilinç meydana getirecektir. Ancak, anladıklarını kendisi uygulayabilir, başkasına uygulayamaz. Fert olarak kendisine uygulamanın da şartları bulunmaktadır. Bu şartlar, Kur'an'ın diğer bütün buyruk ve hükümleriyle tespit edilebilir. Ne var ki, burada üç önemli ilkeyi açıklama mecburiyeti vardır. a. Dini kendine zorlaştırmayacak, kendi tabii hayatını işkenceye çevirmeyecektir. Kur'an hükümlerinin en kolay nasıl uygulanabileceğini düşünecektir. b. İslam'ı disiplini ve nezaketi, İslam'ın ahlak ve terbiye sınırlarını aşmayacaktır. c. Başkasını ilgilendiren bir sorunu olunca, aklına gelen çözümleri başkalarına danışacak, konuyla ilgilenen görevliye iletecek ve ona öğretecektir. h. Z. Peygamber ve dört halife döneminde hiç kimsenin fert olarak, kendi başına bildiğini yapmaya veya yaptırmaya kalkıştığını göremiyoruz. Bilal. Habeşî elbette Kur'an'ı okuyordu ve kendi seviyesine göre anlıyordu. Ama onun bu hususta bir faaliyetini bilmiyoruz. Hz. Ömer Kur'an'ı en üst düzeyde anlayanlardan biri olduğu halde kendi başına bir işe koyulmamış, aklına geleni Heze, Peygamber'e ve sonra Ebu Bekir'e iletmiş veya önermişti. Yaser de kendi başına bir iş yapmamış. Heze, Ali'ye danışmıştı. O da Kur'an'ı anlıyordu. Yalnız Türkiye'de değil bütün İslam memleketlerinde Kur'an'a yeniden bir yöneliş görülüyor. Ancak, Kur'an'dan herhangi bir ayet okuyan sanıyor ki, bütün İslam bu ayetten ibarettir. İslam'a davet bayrağını açıyor ve etrafa huzursuzluk saçıyor. İşte bunun yanlışı olduğunu şimdilik burada bu kadar açıklamış oluyoruz. Herkes Kur'an'ı okuyacak anlayacak ve kendisinde bir Kur'an bilgisi birikimi meydana gelecek ve böylece bilginler tarafından kendisine Kur'an ve İslam'ın incelikleri anlatıldığı zaman söylenenleri anlama kabiliyetini elde etmiş olacaktır. Bir kimse Kur'an'ı okuyup anlayamazsa o kimse de Kur'an'ın bilgi birikimi olmaz ve Kur'an'ın ruhunu anlama kabiliyeti teşekkül etmez. Anladığı takdirde ise, imanı ve manevi hazı artacak, Huzur bulacak ve Kur'an hükümlerine gönülden kolayca uyabilecektir. Kur'an'ı anlamak insanı şuurlu bir Müslüman yapar. İkinci Kur'an'ı bilginlerin anlaması veya bilginler gibi anlamak Kur'an'ı nasıl amacıdır. Bilginler Kur'an'ın ne dediğini aşıp ne demek istediğini anlamaya ve keşfetmeye çalışırlar. Kur'an'ın anlaşılması iki derecede olur. A. Kur'an'ın ne dediğini anlamak. Bu Kur'an'ın sözlük, lafzi Anlamını anlayıştır. Bu herkesin anladıcı veya anlayabileceği anlamdır. Ama, bu en alt derecedir. Bu anlamdan yola çıkarak bir uygulama veya işlev çıkarmak mümkün müdür? Bir ayette söylenenleri, diğer ayet ve esaslarla karşılaştırıp düşünmek Kur'an'ın esas ilkelerindendir. Karşılaştırarak ortak bir hükme varılmazsa, insan birbirine zıt hükümlerle karşılaşır ve yanlışlara düşer. B, Kur'an'ın ne demek istediğini anlamak, Kur'an'ın amacını ve varmak istediği sonucu anlamaktır. Bu hususta ilim adamları, düşünürler ve filozoflar ciddi olarak akıl yürütür, yani içtihat ederler. Bunların ürettikleri hükümler ve fikirler yalnız kendilerini bağlar, başkalarını bağlamaz. Bu hükümlerin başkalarını da bağlaması için, çoğunluğun aynı fikirde birleşmesi gerekir ve buna İslam dayıcıma denir. 3. Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir ilim mütehasçısı inceleyebilir, kendi sahası ile ilgili ayetleri kendi bilgisi dahilinde açıklayabilir, onlardan hükümler çıkarabilir ve onlar üzerine fikir yürütebilir veya nazariyeler kurabilir. Diğer sahalardaki ilim adamlarının ve okuyucuların da bunları okumalarıyla Kur'an bilgileri gelişir ve inançları kuvvet kazanır. 4. Şunu bilmekte fayda vardır. İlk yazılı eserlerden günümüze kadar, yazılı herhangi bir sözü, konuşmakta dahil, kitabı anlamanın kuralları, kanunları ve yolları bulunmaktadır. Herhangi bir kimse herhangi bir cümleyi, sözü veya kitabı istediği gibi anlama hakkına sahip değildir ve böyle bir iddiada bulunamaz. Kişi ancak anlama ilminin, semantik, kural ve kanunlarına uyarak istediği fikri üretebilir veya yorum yapabilir. Bir kimse Kur'an'ı Arapçasından değil de kendi dilindeki tercümesinden de okuyup mana çıkarabilir veya hüküm verebilir. Tutarlı olmak ve en az yanlışı yapmak için üç hususa dikkat etmek gerekir. Çünkü yanılma ihtimali, ilmin ve ilmi metotun doğruya ulaşmada gösterdiği en ihtiyatlı yöntemdir. A, bir sözü önce kendi cümlesi içinde, yani bir cümlenin önce kendisini anlamaya çalışmalıdır. Bu da iki şekilde olur. 1. Ne dediğini anlamak, ki bu en açık sözcükleri anlamak ve sözüm tümünü anlamaktır. 2. Sözde ne demek istendiğini, ne amaçlandıcını, ne anlatılmak istendiğini anlamaya çalışmak ve üzerinde düşünmek lazımdır. Düşünmek, içtihat etmek ve içtihat etmekle fikir üretmek ve hüküm ortaya koymak, anlamındadır. B. Sözün ikinci derecede anlaşılması ise, içinde bulunduğu bağlama göre anlaşılması, bu bağlama göre değerlendirilmesidir. Buna göre sözden başka manalar çıkarılabilir ve hükümler ortaya konabilir. c. Sözün, bir de ilgili olduğu konuya göre anlaşılması, başka yerlerde geçen fikirlerle kıyaslanarak daha geniş kapsamlı anlamlandırılması vardır. Bu söz bir ayet olursa, onu Kur'an'ın tamamını düşünerek anlamak, değerlendirmek lazımdır. Bu kurallar, Kur'an'ı tercümesinden, Türkçesinden okuyanlar için de geçerlidir. Farabi, Yunanca bilmediği halde, tercüme eserlere dayanarak kendine özgü felsefesini kurdu ve dünyanın ikinci, İslam'ın birinci büyük filozofu oldu. Okuyuculara tavsiyem şudur, Kur'an'ı okudukları zaman, anlamayacakları ayetlerle karşılaşabilirler. Onlar üzerinde fazla durup vakit geçirmek gerekmez. İlerideki ayetler ona açıklık getirebilecektir. Çünkü Kur'an bir konuya ait ayetleri bir yerde peş peşe toplamadı. Bu, Kur'an'ın eğitim metodudur. İnsan okudukça çeşitli konularla karşılaşacak ve bunlar ötekilerin daha iyi anlaşılmasına da yardım edecektir. Sonra Kur'an her konuya değinmektedir. Şüphesiz. İnsanın kendi sahası dışındaki ayetleri daha iyi ve derinliğini anlamak için ihtisas sahiplerine danışması, ilmi davranışın gereğidir. Nafiyle namaz kılıp tespih çekmektense, Kur'an okumak daha büyük bir ibadettir. Bu, Kur'an'ı baştan sona hatmetmek üzere okuma şeklinde de olabilir, rastgele açıp herhangi bir yerden okuma şeklinde de olabilir. Kur'an'ı baştan sona okumak, Atmetmek özel bir sevap kazandırmaz. Kur'an'da hangi bilgilerin ve hükümlerin bulunducunu bilmek veya öğrenmeye çalışmak asıl amaçtır. Allah'la konuşmak isteyen kimse Kur'an okur. Allah'ın kendisine ne dediğini öğrenmek isteyen de yine Kur'an okur. Yöntem bazı arkadaşlarım artık ilke, yöntem ve metotlar hakkında yazdığım genel tahlil ve tenkitlerden sonra bunları somut ve önemli meselelere uygulamaya başlamam gerektiğini ileri sürüyorlar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu meslektaşlarım fikirlerimi İlke ve yöntemler hakkındaki düşüncelerimi ve vardığım neticeleri bir araya getirmemi, bir kitap halinde ortaya koymamı ve neredeyse bir manifesto gibi derlememi öneriyorlar. Böylece fikirlerimden, açıklamalarımdan ve yazılarımdan daha kolay istifade edilebileceğini ileri sürüyorlar. Beni böyle bir mevkide görmelerine teşekkür etmek, benim için bir görevdir. Öte yandan beni biraz dağınık görmelerine karşın, tutarlı ve sağlam temel ve ilkelere dayanmaya çalıştığımı da müşahede ettikleri için, düşüncelerimi bir araya toplamamın, fikirlerimden başkalarının da, kolayca istifade etmesini sağlayacağını belirtiyorlar. Bunun zamanının geldiğini vurguluyorlar. Önceden beri yapılan bu gibi itirazlara şöyle cevap verdim ve yine öyle cevap vermek istiyorum, herhangi bir konuda yazı yazarsam, önce o konuyu iyice inceler, Araştırır ve okurum, sonra yazarım. Böylece o konu hakkında etraflı, farklı açılardan bir bilgi birikimi meydana gelir. Yazmaya başladığım esnada, aklıma bir fikir veya kaide geliyorsa, hemen o anda onu yazıyor ve tespit ediyorum. Bu şekilde yazdıklarımı nasıl konu ile hiç ilişkisi olmuyor decil, aksine konuya da bir açıklık getiriyor ve sağlarımı temellendirme rolü oynuyor. Bu fikir veya kaide, başka bir konuyu doğrudan ilgilendirebilir ve bir makalenin veya araştırmanın ana konusu veya unvanı olabilir. Fakat onu orada yazıp tespit etmediğim takdirde unutuyorum ve bir daha yakalayamıyorum. Öyle oluyor ki, bir meseleyi yazarken ve açıklarken, hemen aklıma konuyu daha iyi açıklamak adına iki nokta geliyor ve bunları yazmaya niyet ediyorum. Fakat birincisini yazdığım veya yazmaya başladığım zaman, İkincisini unutuyorum. Ya hatırlıyorum, devam ediyorum veya hatırlayamıyorum. Güzel sandıcım o fikrimden mahrum oluyorum. Bu durumlar karşısında nerede hangi fikir aklıma geliyorsa onu orada yazmayı eğliyorum. Şahsi ve ilmi gözlemim şu olmuştur: İslam toplumları en azından 200 seneden beri bir çıkmaz içinde çırpınmakta, kıvranmakta, çeşitli alanlardaki sorunlara çözüm getirememenin aczi altında. Ezilmektedirler. Dünya milletlerine karşı onurlarını koruyamamakta, insanlık haklarından istifade edememektedirler. Boyunları bükük, başkalarının emirlerini beklemek sanki kaderleri olmuş durumundadırlar. İslam toplumlarında her Müslüman fert devlet, hükümet başkanından sokaktaki en basit vatandaşa kadar. Herkes bunu bilmekte, içinde bunun işkencesini ve ızdırabını yaşamaktadır. Ancak, bu durumdan kurtulmak için, 200 yıldan beri, ilim ve devlet adamları içinden çare arayanlar, fikirleri sürenler ve bu amaçla eylemle, fiille işe başlayanlar olmuştur. Bunların istenilen başarıyı elde edememelerinin sebepleri üzerinde bilimsel ve özgür düşüncelerle duran olmamış veya iktidarı elinde tutanlar, yenilik tarafları olduğu halde, Hür fikir ve ilim adamlarına serbest düşünme ve teori üretme, proje yapma imkanı hem manen, hem maddeten tanımamıştır. Sonuçta, iktidardakiler de bocalamış, başarıya ulaşamamış ve iyi ilim adamlarının yetişmesine de fırsat vermemişlerdir. İktidar, halkı kendi politikasına uygan olarak geçmişe sadık ve bağlı kalmaya yöneltmiş, başka şekilde düşünmesini ve hareket etmesini engellemiş ve yasaklamıştır eğitimin, telkinin, propagandanın ve reklamın insanları ne kadar çok etkilediği bilinen ve tarih boyunca uygulanan bir yöntemdir. Geniş halk kitlelerini bu şekilde susturmak, boyunduruğu altına almak, insanların istenen şekilde hareket etmesini sağlamak günümüzde de en geçerli ve etkili yöntem olarak kullanılmaktadır. İslam toplumlarının idarecileri de bu yöntemi kullanarak kendi milletleri üzerinde fiziki bir otorite ve üstünlük kurmuş oluyorlar. İdarecilerin kendileri de, idareleri altındaki kendi dindaşları milletlerin de, çağın gerektirdiği maddi, manevi insan haklarından yararlanabilme imkanından mahrum bulunmaları, gerçek bir Müslümanın gönlünü kanalatmaktadır. Gerçek bir Müslümanın, Müslüman milletlerin içinde bulunduğu bu duruma razı olması mümkün değildir. Bu arada Müslümanların bu durumunu istismar ederek sömüren, kullanan yabancı din sahipleri de gayelerini gizleyip gerçektenmiş gibi görünerek bazı cahil, çıkarcı ve zayıf imanlı Müslümanları aldatmakta. İslam adına İslam'a karşı kışkırtarak ciddi bir şekilde Müslümanları batıl ve İslam'a zıt fikirlerle beslemektedirler. Namık Kemal'in kanun diye diye kanun tepelendi, demesi gibi, bunlar da İslam diye diye İslam'ı tepeliyorlar, ama farkında değiller, kendilerince daha iyi Müslümanlık yapıyorlar, çünkü kendilerine öyle anlatılıyor ve telkin ediliyorlar, madem kendi Müslümanlıkları en iyi Müslümanlıktır, insana sormazlar mı, sizin bu yaptığınız Müslümanlık, Asırlardır süre gelen Müslümanlık olduğu halde niye Müslümanlar ve İslam toplumları dünya milletleri arasında en alt seviyede, niye Müslümanlar diğer toplumlar karşısında hizmetçi muamelesi görüyorlar, bu durum İslam'ın emrettiği bir durum mudur, İslam'ın emrettiği bir durum ise, bu, İslam'ın Müslüman'a şerefli bir şahsiyet vermediği anlamına gelmez mi, bu sorulara, hayır, diyeceklerdir. Her Müslümanın da hayır demesi inancının gereğidir. O halde yanlış nerededir ve kimdedir? Yanlışı aramak ve soruşturmak, her samimi Müslümanın üzerine farz olan en önemli ibadetidir. Öyleyse herkes, her şeyden ve herkesten önce kendini sorgulamalı. Sonra da bağlı bulunduğu önderini, liderini, şeyhini veya hocasını açıkça olmasa bile vicdanında sorguya çekmelidir. Gerçek Müslüman olmanın ilk şartı budur. Bütün İslam toplumlarını bu acıklı duruma düşüren sebebin, bize öğretilen Müslümanlık olup olmadığını araştırmak ve bu konuda düşünmek, Müslümanların bugün içinde bulundukları durumdan memnun olmayanların üzerine düşen farz bir ibadettir. Bu, 70 senelik ibadetten üstündür. Bunu bilen çoktur ama, uygulayan milyonda bir bile değildir. Olsaydı bu durumda olunmazdı. Burada önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Bu konu çok aldatıcı olup çoğunluk bu noktada aldanmaktadır. Aldatanların bir kısmı bu aldatmaca oyununu kasten oynuyor, bir kısmı da farkına varmadan aynı aldatmacayı yürütüyor. Kızmadan, öfkelenmeden, dadanmadan ve usanmadan açık yüreklilikle ve samimiyette söylemek gerekir. Çok eskiye, tarihin derinlerine gitmeden... 200 sene öncesinden zamanımıza kadarki süreçte yapılan yanlışlığı tespit etmeye çalışalım, İnkar edilemeyecek şu vaka ile karşılaşırız, bütün iyiliklerin başı ilim, kötülüklerin başı cehalet olduğu postulatını, yani müsellematını göz önünde bulundurarak son 200 yıllık eğitim ve öğretimi gözden geçirelim, medrese her türlü ilmi okutan yegan elim ve sesesiydi. Medresenin ders kitaplarına ve içeriklerine bakıyoruz ki, bu kitaplar bugün de elimizde bulunan kitaplardır. Medresenin dışında başka ilmi bir müissese de yoktu. Yalnız 1773'te Deniz Mühendislik Okulu açılmıştı. Medresede okutulan kitaplar, ders kitapları iyiydi. Bugünkü okullarda okutulan ders kitapları gibi bilgi aktarıyordu. Tek tip kitap okutuluyor. Tek bir görüş öğretiliyor ve bazen de başka bir görüşe, tenkit ederek yer verilip geçiliyordu. Geniş kapsamlı bir şekilde ve eşit serbestlikte başka görüşlere yer verilmiyordu. Şimdiki okullarda ve üniversitelerde olduğu gibi. Medresenin bu geleneği aslında çok eskilere kadar gidiyorsa da, daha önceleri uygulanan serbest tartışma ve kendine özgü fikirler üzerinde durma yöntemleri gitgide kısıtlanarak 18. asırda büsbütün ortadan kalkmış, dar boğaza girmiştir. Medresede ders kitabı olarak kaleme alınıp, okutulan ve resmi programlara giren kitapları bile doğru dürüst anlamanın seviyesi düşmüştü. Eskiden medreseyi bitirenler kadı olabilirken, 19. asırda medresenin dışında kadı yetiştirmek için nüval ve daha sonra kudat medreseleri açmak zorunluluğu domuştu. Görüldüğü gibi medrese öğrencileri, kendi ders kitaplarını bile anlamaktan aciz duruma gelmişti. 19. asrın sonlarında, 20. asrın başlarında medrese mensubu oldukları halde kendilerini medrese dışında yetiştiren medreseli müderrisler ve yüksek öğrenciler medrese eğitiminin bu acıklı durumunda, şikayet etmeye başlayıp köklü bir ıslahata gidilmesi gerektiğini cesurca ve çok sert bir şekilde ifade etmeye başladılar. Buna dair makaleler ve kitaplar yazıp, program ve projeler ürettiler. Nihayet 1914 yılında İstanbul medreseleri ıslah edilmiş ise de, 1. Cihan Savaşı patlak verince, çok geç kalan bu ıslahat medreseyi içine düştüğü çıkmazdan kurtaramadı. Ama ne oldu? Türkiye'de din öğretimi ve ilim anlayışı 18. ve 19. Asya'daki medreselerde okutulan ders kitaplarının zihniyeti seviyesinde kaldı. Bugün hala bu medresenin ders kitabını anlamaktan aciz karanlık, Bulanık kimselerin atı oynattığı bir ortam yaşanmaktadır. Türkiye'de dini gruplar bu anlayışta bir din sergilemeye çalışıyorlar. Din diye diye dini tepeliyorlar denmesinin sebebi, dini, yıkılan medrese seviyesinde bile bilmedikleri içindir. Türkiye'nin en önemli davası budur. Bu dava çözülürse Türkiye'de çözülebilir. Böylece İslam dünyasına da örnek ve önder olabilir. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız nedir? Bizim anlatmaya çalıştığımız, çökmüş olan ve çökeceği yine medreseliler tarafından bildirilen, medresenin yanlış din ve ilim anlayışıdır. Bu çöküş döneminde yazılan din ve ilim kitaplarındaki apaçık yanlışlar, tek düzle ve baskıcı fikir ve eylemler hala Müslümanları etkisi altında tutmakta. Bu yanlışların kutsallığına ve değişmezliğine Müslümanları inandırmaya, bu yanlışlara göre hareket etmeye ve davranmaya çağırmaktadırlar. Bunlar, bir dünya imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına sebep oldukları gibi, bugün de Müslümanların uyanıp yanlışlardan dönerek doğru İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı anlamasına engel olmaktadırlar. Kölelik ve esaretten başka bir şey getirmeyen, bu savundukları dini ve ilmi zihniyet yanlışlarının, ancak akla ve Kur'an'a birlikte başvurmakla düzeltilebileceğine inanıyor ve bunu anlatmaya çaba sarf ediyoruz. Bu, Kur'an'ın davası ve metodu olduğu gibi ilk müçtehitlerin de davası ve metodu idi. Biz hiç kimsenin bilmediği, yepyeni ve uyduruk bir yolda değiliz. Bu, Kur'an'ı ilk uygulayanların metodu ve aynı zamanda asıl kaynağa inmenin de ilmi metodudur. Bunun için Müslümanları her an, her gün, her hafta ve her yıl meşgul eden ve Müslümanların yapmak zorunda oldukları işlerden başlamayı uygun bulduk. Çünkü gördük ki, üst düzeydeki idareciler, ister seçimle, ister silah gücüyle gelsinler, halkın karşı çıktığı ve direndiği hususları ele atamamakta veya işi ıslah etmek yerine yozlaşmasına sebep olmaktadırlar. Bir hususta ıslahat yapmak için, halka o husus eğitmek ve yapılacak işe inandırmak şarttır. Yoksa ıslahat havada kalmakta, başarısızlığa uğramakta ve işleri tekrar yoluna koymak zaman almaktadır. Halkın günlük hayatında dini emirleri yerine getirmekte birçok kolaylık göstermek mümkündür. Bu kolaylıkları halka anlatmak kalimlerin görevi, halkın bilmesi de dini haklarıdır. Sonraki asırlarda alimlerin bu görevlerini yerine getirmediklerini ve Müslümanları bu haklarından mahrum bıraktıklarını gördük. Bu husustaki meseleleri tartışarak, farklı anlayış ve görüşleri ortaya koyarak Müslümanları irşad etme görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tepede olanlara ne kadar doğru, sağlam ve gerçek fikirler aşılayabilirseniz aşılayın, halkta makesini yani yankısını ve etkisini bulmanız çok zordur. Çünkü idareci halkın homurdanmasını istemez, onun razı olacağı şeye bakar. Hele oy söz konusu olunca, halk ve halkın bağlı olduğu grupların yanlış inançlarına da saygı diye bir tutum ortaya atılıyor. Önemli olan, idarecinin idare etmesidir. Nitekim tarihte de böyle olmamış mıdır? İdareciler genellikle Müslüman olmak ve Müslüman kalmak azısındadırlar. Fakat, aslı astarı olmayan, Akla ve Kur'an'a aykırı önceden veya yeni uydurulan meseleleri bilgisizce din diye halka anlatıyorlar ve halkı parselliyorlar. Bu yanlış din anlayışı siyasi, idari, ticari, ilmi ve hepsine şamil olan ahlaki davranışları olumsuz yönden etkiliyor ve Müslümanların ilerlemesine engel oluyor. İşte gerçek din alimi görevini yaparak dini emirlerin daha büyük bir kitle tarafından ifa edilmesini sağlarsa yeni bir din anlayışına, yani yeniden Kur'an'a gitmenin gereğine inanacakların çoğalması ile yeni bir Müslümanlık ve yeni bir İslam medeniyeti doğabileceğine inanıyorum. Bunlardan dolayı hem üst düzeydekilere, hem de halkın seviyesine hitap etmeye önem veriyorum. İslam'daki günlük kemeli emirlerle yani fıkhi meselelerle ilgili incelemeler neticesinde medrese zihniyetine ve anlayışına ters düşen, ama Kur'an'a uygun hükümler ileri sürülmesinden hoşnut olmayan bazı kimselerin hakkında bazı itirazlar ortaya attıklarını, duydum ve biliyorum, benim için, Hüseyin Bey kelamadır, niye kelam konusunda yazmıyor da fıkıhla ilgili yazıyor, diyorlarmış. Bu arkadaşlara ve okuyuculara cevaplarım şunlardır. a. Doktoramı ve doçentliğimi İslam felsefesinde yaptım. Doktora tezimde, Kur'an'da kadere imanın olmadığını ortaya koyarak fiilen ve yazı ile itikattan işe başladım. b. Profesörlük tezimi kelama ve usule dair vermiştim. Bu nedenle daha sonra kelam kürsüsü başkanlığına seçildim. c. Fıkıhda 10 yıl çeşitli hocalardan ciddi bir surette okuduğum için, fıkıh hükümlerim tatbik edilmelerinin imkansızlığını ve zorluğunu kendi yaşantımda ve başkalarının yaşantısında gördüm. Bunları Kur'an'a göre araştırdığım zaman, bu hükümlerin yanlışlıklarını tespit ettim. Şimdi bu yanlışlıkları anlatmayı görev biliyorum. Ortaya çıkan yeni fıkıh sorunları da aynı metotla çözmeye çalışıyorum. Çözdüklerimi cesaretle söylediğim gibi çözemediklerimi de başkasına bırakıyorum. Hepsini çözmeye hem bilgim kâfi değil, hem de vaktim yoktur. ve Bir felsefeci veya kelamcı sadece felsefe ve kelam konularına mahsur kalamaz. O herhangi bir meseleyi ele aldığında bu mesele gündelik basit bir mesele de olabilir felsefi mantıki ve kelami bir zihniyet ve anlayışla inceleme hakkına sahiptir. Özellikle fıkha dair bilgi birikimim ve usulun fıkha dair bilgim, bu hususta bana cesaret vermektedir. Hz. Peygamber'in fikir üretme hususundaki teşvik edici sözleri de bulunmaktadır. Başkasını taklit edip onun gölgesinde sorumluluktan kaçmanın İslam aliminin karakterine ve özelliğine aykırı düşeceği de açıktır. Ama mezhep imamlarından sonra birkaçı dışında İslam alimleri taklitçiliğe özenmişlerdir. Ancak son asırdakiler taklitçiliği de dejenere ederek hurafelere ve Kur'an'da, hadiste ve hatta fıkıhtaki hükümlere tamamen zıt fikirler ileri sürmüş ve hükümler vermişlerdir. E. İslam felsefesine Kelama ve itikada dair müstakil eserlerim ve makalelerim de bulunmaktadır. İslam'da yenilenmeye ve yeniden Kur'an'a başvurmanın gerekliliğine dair yazılar yazılmış ve yazılmaktadır. Ancak bunlar, nazariyede kalmış ve uygulamaya, fiiliyata dönüşmemiş, fiili sorunları ele almamış, ameli işlere dair uygulamaları süre geldikleri gibi kabul etmişlerdir. Müslümanlar günlük hayatlarında bir yenilik ortaya koymadıkları için yenilenmenin faydasını tecrübe etmemişlerdir. Biz bunu Müslümanlara tattırmaya ve İslam'ın kolayca hayata geçirilebileceğine, huzur içinde rahatça Müslümanlık yapılabileceğine dair İslami temel esaslara ve Kur'an'a dayanarak açıklamalar yapmaya önem veriyoruz ki, Müslümanlar sıkıntı, işkence ve azap çekmeden Müslümanlık yapabilsin. Ancak bazı kimseler, kendi şahsi despotluklarını ve diktatörlüklerini sürdürmek için, urafeleri ve yanlış hükümleri din adı altında karısına, çocuğuna veya idaresi altındaki kimselere uygulayarak işkence etmekte ve onları İslam'dan vicdanen soğutmakta ve bunalıma sokmaktadır. Bunun için herkes dinini iyi bilmeli ki, başkasının despotça, sözlerine uymamayı öğrensin. Biz bunlara öğrenene kadar zahmet ve sıkıntı çektik. Müslümanlar çekmesin ve böylece bunalıma düşmeyen huzurlu Müslümanlar çoğalmış olsun. F. Genellikle Müslümanlar şekli, zamanı ve yeri bildirilmiş namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerde kolaylıklara ihtiyaç duymaktadır. Müslümanlara bunların dışında Kuran'ın bildirdiği başka ibadet yokmuş gibi öğretildi. İşte bizde. Bütün gücümüzde bunların dışında, bazıları bunlardan daha önemli farz ibadetler ve emirlerin bulunduğunu anlatmaya önem veriyoruz. Mesela Kur'an'ı anlayarak okumak namazdan daha önemli bir farz ve daha önemli bir ibadettir. Herhangi bir ilmi bir saat okumanın ve okudukları üzerinde düşünmenin 70 sene ve en azından 70 saat nafile namaz kılmaktan daha büyük bir ibadet ve sevap olduğuna dair hadis rivayet edildiğini alimler açıklarlar. Ancak, çöken medresenin din ve ilim anlayışı böyle önemli bir farz ibadeti Müslümanların zihnine yerleştirmemiş ve İslam imparatorlukları cehalet içinde yıkılıp gitmiştir. O halde Müslümanların bu perişanlığı nasıl düzelecek ve bu çöküntüden nasıl kurtulacaklar? Bu soruyu pek çok kimse soruyor, ama, verilen cevaplar yeterli olmamalı ki, bir başlangıç noktası ve temel olarak ilk köşe taşı konamıyor. Bizim bu soruya vereceğimiz cevap ilimdir. Bu, Kur'an'ın ilk ve son sözü ve cevabıdır. Namaz, oruç ve hac yokken Kur'an oku, ilim elde et ve öğren diyor. Kur'an'ın birinci emri budur. Neyi okuyacağını, Kur'an bildirmiyor ki, okunabilecek her şey bu emre dahil olsun. Kur'an'ın ikinci emri, kolayınıza nasıl geliyorsa, öylece Kur'an okuyun, şeklindedir. Nafile namaz, sünnet, kılmak yerine okumalı, Kur'an okumalıdır, çünkü bu farz ayındır. Bu, herkesi içine alan bir hitaptır. Herhangi bir şarta bağlanmadığı için de her zaman ve her durumda okunacak, bu suretle farz bir ibadet yerine gelecektir ve İslam toplumları da ilerlemiş olacaktır. Böylece hem birbirlerinin hem de başkalarının fikir ve iş kölesi olmaktan kurtulacak, sadece ve sadece Yüce Allah'ın kulu olma şerefine erişecek ve herkes kendisine saygı duyacaktır. Bugünkü Müslümanların durumuna ve bir de putperestlerin durumlarına ayrı ayrı bakıyorum da şaşmaktan kendimi alamıyorum. İnsanları hurafeye, saçma sapan yanlış fikirlere ve sözlere öyle çekiyorlar ki insan hayretten dona kalıyor. Falancayı dinleme filan kitabı okuma gibi telkinlerle maddi yardımda bulundukları gençleri kendi çemberleri içinde tutmaya çalışıyor ve gençlerin de birbirlerini aynı şekilde etkilemesini ve telkin altında tutmasını tavsiye ediyorlar. Doğrusu, gençlerin kolay etkilenecek ve telkin altında kalabilecek durumdadırlar. Özellikle din ve inanç konusunda. Daha önce etkisinde kaldıkları fikir ve kişilerin etkisinden çıkmaları, başka ihtimallerin daha doğru olabileceğini dinlemeleri veya anlamaya çalışmaları imkansız gibidir. İnsan ruhunun derinliklerinden kopup gelen din ve inanma eğiliminin gençleri ve bütün insanları bir arayışa sevk etmesi insani bir olaydır. Bilecek veya, bilmeyerek cahil bırakılmış insanların din adını ortaya çıkan kimselere rastladıkları zaman, Onların din hakkındaki fikirlerini kendi akıl ve geçlerinden geçirmeden hemen kabul etmelerinin sebeplerini, onlara verilen öğretim ve eğitimde akıllarını nasıl kullanacaklarının ve düşünmenin öğretilmemesinde bulmak gerekmektedir. Anlamadan, düşünmeden, ilim yapmayı öğrenmeden, ezbere dayanan bilgi, insanları robot gibi o bilgilere esir etmektedir. Burada örnek tarihi bir olayı anlatacağım, Heze. Muhammed İslam'ı yaymaya başlayınca, Mekkeliler, ona karşı cephe aldılar ve ellerinden gelen engellemeyi ve düşmanlığı yaptılar. HZ, Muhammed Kur'an-ı Kerim okuyarak insanları dine davet ediyordu. Kur'an'ı dinleyen de kabul ediyor veya etmese de etkisi altında kalıyordu. Bu durumu gören putperest Kureyş kabilesi, Kur'an'ın dinlenmesine ve duyulmasına engel oluyordu. Mekke'ye gelenleri asla Muhammed'le görüşmemeleri gerektiğini anlatıyorlardı. Bir ara Devs kabilesinin ileri gelenlerinden ve şairlerinden olan Tufail ve Amere Mekke'ye gelip Kureyş'in ileri gelenleriyle görüşürken Kureş putperestleri ona asla Muhammed'le görüşmemesi gerektiğini öyle anlatıyorlar ki, o da tesadüfen Muhammed'le karşılaştığında bile ondan bir şey duymamak için kulaklarına pamuk tıkıyor. Aynı Tufail Kabe'yi ziyarete gittiğinde orada Heze Muhammed'i görüyor ve bu esnada Heze Muhammed'in Kur'an'dan okuduğu bazı cümleleri duyuyor ve beğeniyor. Sonra kendi kendine "Kureyş'in bu ileri gelenleri bana Muhammed'i asla dinlememelisin" dediler. Niye onların sözünü tutayım? Beyin akıllı, zeki ve şair olan biriyim. İyi'yi kötüden ayırt edebilecek kabiliyeteyim. Gideyim, Muhammed'i dinleyeyim. İyi ve güzel bulursam kabul ederim. Eğer beğenmezsem kabul etmem diye düşünüyor ve Heze Muhammed'i gizlice takip ederek evine gidiyor ve durumu Heze Muhammed'e anlatıyor. Heze peygamber de ona Kur'an'dan ayetler okuyor. Tufail çok güzel buluyor ve Müslüman oluyor. Biz de Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve ona göre amel etmeye çağırıyoruz. Başkaları da Kur'an'dan başkasına çağırıyorlar. Kur'an'ın anlaşılmayacağını iddia ediyorlar. Burada Heze, Muhammed'in ve Putperes Kureyş'in varisleri kim oluyor? Müslüman olanları ve Müslüman olmaya çalışanları, Allah'tan başkasına boyun ememekle en yüce insanlık şerefine ulaşmak isteyenleri, hem dünyada üstün ve mutlu millet, hem ahirette mutlu olmak arzusunda olanları düşünmeye davet ediyoruz. Bu davetimizi okuyanların sorumlulukları kendilerine aittir. Biz Kur'an'ın davetini tekrarlıyor ve Kur'an'a çağırıyoruz. Kur'an'dan başkasına yapılan her türlü davet, Kur'an'dan başkasına davettir. Kur'an araştırmalarımız bu dava içindir. Kur'an'a karşı tavır koyanları dört kategoriye ayırmak mümkündür. A. Kur'an'a inanmayanlar. Bunlara tavsiyemiz, Kur'an'ı herhangi bir kitaba okur gibi, omda nelerden bahsediliyor diye merak ederek okumalarıdır. B. Kur'an'a inandığı, Müslüman olduğu halde Kur'an'dan ve İslam'dan haberi olmayan, sadece, anası, babası, arkadaşları ve sokak adamından duydukları kadar bilgisi olanlara da Kur'an'ı okuduğu kitaplar arasından almalarını ve Kur'an'da neler olduğunu görmeleri için Kur'an'ı anladıkları dilde okumasını öneriyorum. C. Müslümanlık adına yola çıkan ve Müslümanlığı başkalarına öğretmek davası ve iddiasında olan. Ancak Kur'an'a başvurmanın kendi amaç ve çıkarlarına ters düşeceğini düşünerek Kur'an'a gitmeyenlere ve başkalarının gitmesini de kendi şahsi otoritesine eksiklik geleceğinin hesabını yaparak, Kur'an'a başvurmayı değişik ifade ve yollarla engelleyen, insanları bölmeye çalışan her tür grup önderlerine Kur'an'a başvurmalarını ve onu anlamaya çalışmalarını, adamlarına da bunu telkin etmelerini öneririz. Kendilerine en samimi tavsiyemiz Kur'an'ı anlamak şartıyla okumalarıdır. Kur'an anlaşılır bir kitaptır. D. Gerçek Müslüman olmanın, ancak Kur'an'ı anlamak, onun öğretilerini benimsemek ve uygulamakla mümkün olacağına inanan bizler, Kur'an okuyoruz ve anlamaya ve anladıklarımız üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Yeni bir İslam şahsiyeti, medeniyeti ancak, yeni dünya sorunlarına yeni ilimlerle yaklaşıldığı zaman, Kur'an yeniden, yeni bir imanla ve ilmi bir metotla anlaşılmaya çalışıldığı zaman ortaya çıkabilir. Bu sayede Müslümanlar dünyaya birçok şey öğretebileceklerini gösterebileceklerdir. Bu, ancak Kur'an'la olur. Bazı kimseler karşılaştığı yeni görüşlere hiç okumadan, ana babasından duyduğu kulaktan dolma. Kitapsız bilgilerle karşı çıkıyor ve bazıları da karşı çıktıkları fikri bilmediği gibi öğrenmeye de çalışmıyor. Diğer bazı kimseler ise, gazete okur gibi okuduğu fikirler üzerinde durmadan, atlayarak okuyup okudukları arasında kendi fikrine ters bir söz yakalamaya çalışıyor ve cümleyi istediği gibi bölüyor, evirip çeviriyor ve sonra vavelayı koparıyor. Bu tutum ve davranışların hepsi İslam'ı ahlaka ve Kur'an'ın ilim öğrenme metotuna aykırıdır. Kur'an'a başvurmadıkları için Kur'an'ın ne tartışma, ne ilim ve ne de yöntemini biliyorlar. Bütün felaket böyle mürekkep haletten yani bilmediğini bilmezlikten geliyor. Bir de bildiğini bilmezlikten gelerek bildiklerinin zıddını savunanlar var, onu slogan yapıyor ve çok da ayıp oluyor, bunlar da kendi ilimlerine göre hareket etmiyor. İlmiyle amil olmamak budur, bildiği doğruyu söylememek de buna girer. Burada şunu belirtmeliyiz ki, 3. Hicri, 10. Miladi, asırdan sonra taklitçilik başladı. Taklit kelimesi Türkçemizde de öyle güzel yerleşti ki, herhangi bir kimsenin sesini, söyleyişini, hareketini aynı şekilde yapmaya da taklit deniyor. Bu anlam kelimenin Arapçadaki kök anlamını ifade ediyor. İslam hukukunda, fıkıh, ise taklit bir kimsenin fikrini tıp uymak ve bu fikri olduğu gibi kabul etmektir. Bundan dolayı İslam'ın büyük bilginleri taklidi ilimden saymıyorlar. Yani birinin fikrini olduğu gibi ve onun fikridir diyebilmek ve nakletmek ilim değildir. Bu aynen bilgi teorisinde hatırlamanın veya anmanın bilgi kaynağı sayılmamasına benziyor. Buna göre, kendisini bir mezhebin taklitçisi gören kimse, Kitapta gördüğünden başka bir şey söyleme hakkına sahip olamıyor. Bu gibi kimseler, kitapta yazılanı olduğu gibi, izah etmeden ve anlatmadan tekrar etmekten başka bir şey söyleyemez. Oysa görüyoruz ki, mezhepçiler taklitçiler kitapta gördüklerini istedikleri gibi açıklamakta ve kitapta olmayan başka fikirler de ortaya atmaktadırlar. Ama bu yaptıkları içtihattır hem taklitçi olacaklarını iddia ediyor, hem de içtihat ediyorlar, bu olmaz, yaptıklarının ve söylediklerinin, hem kendilerine hem de başkalarına göre meşru olabilmesi, diğer bir ifadeyle söylem hakkına sahip olabilmesi, bu kişilerin içtihat ettiğini kabul etmesiyle mümkündür, ondan sonra fikrinin doğru olup olmadığı söz konusu olur ve tartışılır, Üçüncü hicre asırdan sonra içtihadı engellemek ve insanları bir mezhebe bağlı kılmak için içtihada birçok şart getirdiler. Daha önceki asırda bu şartlar yoktu. Herkes birbirinin fikrine saygı gösteriyordu. Ancak bu, herkesin fikri kabul ediliyordu anlamına gelmiyordu. Öte yandan, hiç kimse muhalif olduğu veya fikrini kabul etmediği kimseye, senin fikir ortaya sürmeye hakkın yoktur, sen içtihat edemezsin. Demezdi, bu fikir düşmanlığı mezhepçilikten ve taklit hastalığından sonra başladı, biri bana diyor ki, sen kim oluyorsun da içtihat ediyorsun, şimdi bu adamın bunu söyleyebilmesi için kitaplarda Hüseyin Atay içtihat edemez şeklinde bir ifade bulması gerekir ki, bu fikri taklit ederek tekrarlamış olsun, eğer bu onun kendi fikri ise kendisinin bunu söyleyerek, içtihat yaptığını kabul etmesi gerekir, eğer Kendisi müçtehit ise Hüseyin Hatay'ın da çoktan müçtehit olması lazım gelir. İctihad kelimesi ciddi bir gayretle yapılan iş ve ileri sürülen fikir anlamına gelir. Her konu bu kavram içine girer. İctihad bahsi İslam hukuk felsefesinde usule fıkıh ilmi ele alınır ve zannedilir ki yalnızca fıkıh da ictihad yapılır. Fıkıh ise şeriat'tır. Buna göre ictihad yapacak olanlar Yalnızca fıkıh, tefsir ve hadis okuyanlardır, kelamcılar içtihat edemezler, Hüseyin Atay'da kelamcı olduğu için içtihat demez, bunları söyleyenler, bilmek zorundadırlar ki, kelamcılar dinin en ağır ve en zor meselelerinde içtihat yaparlar, İman meselelerinde, imanın amelden önce geldiğine ve amelin temeli olduğunu bilmek zarureti bulunmaktadır. Sonra, usulü lafıkın kelamcıların ana konularından biri olduğu da bilinmektedir. Kimsenin kimseye, sen içtihat edemezsin, deme hakkı olmadıcı gibi, kimsenin de kimsenin içtihadını kabul etme mecburiyeti bulunmamaktadır. Fırsat düştükçe açıklamaya çalışıyorum, din, şeriat söz konusu olunca ister isteme hadis ve sünnet kaynak olarak ortaya çıkmaktadır. Burada iki noktayı açıklığa kavuşturmak lazımdır. Birinci hadis, heze, peygamberin sözüdür ama Allah'ın sözüne eşdeğe ve tutulmaktadır. Bu ilmen de, dinen de yanlıştır. İkinci hadislerin rivayetinde tevatür yoktur. Tevatür, birçok kişinin aynı sözü olduğu gibi nakletmesidir. Bu rivayet meselesi alimleri geçmişte çok meşgul, etmiş ve meşgul etmeye devam etmektedir. Hadis mütevatirde olsa, yine de Allah'ın sözü olan Kur'an'a denk olamaz ve Kur'an'ın daima hadise tercih edilmesi gerekir. Ben de bu görüşte olan alimlerden yana olduğumu söylemek istiyorum. Hadisçiler, hadislerin rivayet tarzı üzerinde durmuş, fakihler ise hadislerin metni üzerinde durmuşlardır. Mezhepler teşekkül edip birer okul olarak ortaya çıktıktan sonra fakihler ve hadisçiler bu mezhepler içinde yetişmişlerdir. Hadisçiler ve fakihler hadislerin senetlerini ve rivayetlerini, mezheplerinin fikir yapısı ve ilkelerine göre sahih veya zayıf saydıkları gibi, metinlere de kendi mezheplerini destekleyecek anlamlar vermişlerdir. Bir hadisçi veya fakih, bir hadisi sahih kabul etmiş, Başka mezhebe mensup bir fakih veya hadisçi ise aynı hadisi zayıf saymıştır. Mezheplerin teşekkülünden sonra, hadislerin sağlamlığı veya zayıflığı hususundaki değerlendirmeleri incelerken değerlendirmeyi yapan alimlerin mezheplerini bilmekte fayda vardır. Pek az da olsa, mezheplerini aşan büyük alimler bulunmaktadır. Ama bunlar mezheplerini etki edememişlerdir. Kendi tutumuma gelince, Kur'an ana kaynak olduğu için Kur'an'da mevcut bir hükümle ilgili hadislere başvurmaya hacet yoktur. Çünkü, Kur'an'daki bazı açık hükümler hadisler ile yanlış yorumlanmış, daha doğrusu önce yorumlanmış ve sonra bu yorumlar hadis sayılmıştır. Sahabenin ve tabinin sözlerinin hadis sayılması gibi, uydurma, mevzu, hadislerle fıkıh ve hadis kitapları, özellikle de tasavvuf kitapları, hınca hınç doldurulmuştur. Uydurma hadislerin kelamada sirayet ettiği görülmektedir. Hadislere Kur'an'ın anlaşılmasına yardım ettiği kadar gidiyorum. Burada Kur'an'ın gerek göstermesi de önce Kur'an'ı ve İslam'ı anlayışa göre olması docaldır. Kur'an'ı herkes farklı anlar ve farklı ihtiyaçlar duyar. Şüphesiz Kur'an'ı anlamanın da kendi şartları vardır. Bir meselede bütün mezhepler ittifak etse de Kur'an tercih edilir. Bu hemdinin, hem de ilmin zorunlu sonucudur. Kur'an'daki bir hükmün muhtemel anlamına dair bir hadis rivayet edilmiş ise, İslam'ın temel kolaylık ilkesine uygun ve yardımcı ise bu hadisi benimsemek Kur'an'ın kolaylık ilkesinin gereği sayılır. Bu hadisin bazı kimseler tarafından zayıf sayılması söz konusu olsa da onu, Kur'an'ın içeriğine ait bir ihtimali bize hatırlatması olarak kabul ediyorum. Aksi takdirde bu hadisi bizim içtihat ederek anlamamız gerekir. Daha önce sahih sayılan birçok hadisi, bizim de sahih saymamız gerekmediğinden, onu terk ederek daha kuvvetli bir ilke ve hükme uyulabilir. Burada şunu hatırlatmak istiyorum, rivayetlerde deniyor ki, İsmail Buhari kitabını 600 bin hadisten seçmiştir. Rivayet böyle. Sahih adlı hadis kitabında 7 bin tekrarlı hadis bulunmaktadır. O halde geri kalan 593 bin hadis havaya uçmadı, ağızdan ağıza geçti ve kitaplara kaydedildi. Oysa Buhari'nin kitabında zayıf, mevzu, hadis de bulunmaktadır. Hadisler birinci kaynak din kültürü olup örnek teşkil ederler. Kur'an'ı anlamaya yardımcı olurlar ama Kur'an'ın anlamına ters olamazlar. Değerli okuyucularım tarafından şöyle bir düşünce ileri sürülmüştür, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe tercümelerinden okumak, ileri de bu tercümelerin Kur'an yerine geçmesine ve tercümelerdeki ihtilaf ve değişiklikler, Kur'an'ın da Tevrat ve İncil gibi değişikliğe uğramasına sebep olmaz mı? Kur'an'ın tercümesinden doğacak veya doğabilecek sakıncaları, tehlikeleri iki temel noktada ele almak istiyorum, birincisi, Sayın okuyucunun değindiği gibi Kur'an'ın değişmeye uğramasıdır, buna teknik değişim diyelim. Asıl metindeki ifade ve sözlerde değişiklik, böyle bir sakıncanın söz konusu olmaması için, tercüme ile Kur'an metnine yan yana bulunmasına özen gösterilmelidir. Aslında Kur'an'ın aslının tercümesiyle yan yana bulunmasına gerek olmadığı düşünülebilir. Çünkü, Kur'an'ın aslı tarih boyunca tespit edilmiş, dünya kütüphanelerine girmiş ve Müslümanlar tarafından da milyonlarca kez bastırılmıştır. Tercümelerde olacak değişiklikler hiçbir zaman Kur'an'ın aslında bir değişikliğe sebep olmaz. Tevrat ve İncil'deki değişiklikler, tercümelerinden değil, onların asılarının ikanda tam ve sağlam bir şekilde tespit edilmemiş olmalarından doğmuştur. Kur'an'a başvuruyu kolaylaştırmak için, Kur'an'ın tercümesiyle beraber aslını da bulundurmak, iki metni bir arada basmak en doğru yoldur. Bu yöntem dünya klasiklerinde de uygulanan bir yöntemdir. Kur'an'ın küçük hacimli bir kitap olmasından dolayı da büyük bir ağırlık meydana getirmez. İkinci sakınca değişik tercümelerin doğuracağı farklı anlayışlardır. Buna da manevi veya ilmi, fikri sakınca diyelim. Burada bir tecrübemi anlatmak istiyorum. Aristoteles'in metafizikinde, İngilizce tercümesi, bir kelimeyi anlatmakta sıkıntı çekmiştim. 1200 sene önce Huneyn Bey sakın yaptığı Arapça tercümesine baktım, bana yardımı olur diye, fakat aynı zorlukla orada da karşılaştım. Bu da her iki tercümenin de doğru olduğunu kanıttılar. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Şüphesiz olan şu ki, Kur'an herhangi bir kitap gibi değildir. Çok ve ciz, özlü ve yüksek edebi bir üsubu bulunmaktadır. Bazı ayetlerde ne söylendiği bilindiği ve kolayca anlaşılabildiği halde, ne demek istediğini anlamak için zihin yormak gerekmektedir. Buna göre Kur'an ne dediğine göre mi, yoksa ne demek istediğine göre mi tercüme edilmelidir? Şüphesiz, Kur'an'ın ne dediğini, yani lafız ve sözlük anlamını herkes aynı şekilde anlayabilir, bu hususta büyük bir fikir ayrılığı olmaz. Sadece kelimelerin kökleri ve cümlede terkipleri bakımından bir fark ortaya çıkabilir. Bazı tercümelerdeki farklılıkların sebebi budur. Ayrıca Kur'an'ın ne demek istediğine göre tercüme edilmesi, Kur'an'ın yorumu olacağı için farklılıklar çok artmış olacaktır. Bu sebeple Kur'an'ın ne dediğini iyi tespit edip, ona göre tercüme etmek en doğru yoldur. Ne demek istediğini anlamayı okuyucuya ve onun anlayışına bırakmak doğrudur. Kur'an'ı ne dediğine göre tercüme eden, onun ne demek istediğini de anlamış ise, anladıklarını ayrıca anlatması faydalı olur. Yine İslam düşünce ve felsefe tarihinden bir örnek vermek istiyorum. Aristoteles ve Platon'un eserlerini Arapçaya tercüme edenler iyi tercüme etmişler, ama filozof olamamışlardır. Onların tercümelerine dayanarak, kindi, parabi, İBn, Sina ve İBn rüst filozof olmuşlardır. İyi bir Kur'an tercümesine dayanarak, Kur'an'ın ne dediğini doğru anlayan bir kimse düşünerek ne demek istediğini anlayabilir ve ilim yapabilir, hüküm çıkarabilir ve fikirleri sürebilir. Bunları yaparken yanlış yapmaktan korkmak doğru değildir. İyi niyet ve samimi olma şartını biz ekliyoruz. Hz, peygamber bu şartı da koymamıştır. Böyle bir çalışma yapan ve çaba gösteren bir kimsenin yaptığı yanlışlardan da Allah katında sevap ve mükafat alacağını ifade etmiştir. Aslında, sahabenin de içinde olduğu 14 asırlık İslam'ın din. Kültür ve düşünce tarihinde yazıp çizen alimler az veya çok hata etmişlerdir. Hataların ortaya çıkmasının sebebi doğru yapanların bulunmasıdır. Biri yanlış yaparsa, doğrusunu yapan da bulunur. İlimde ve dinde doğruyu bulmanın, yanlışı bulmanın ölçüleri bulunmaktadır. Ancak o ölçüleri bilip kullanmak lazımdır. Bütün bunlardan dolayı şunu söylemek gerekmektedir. Kur'an'ı herkes anladığı dildeki tercümesinden, Türklerin de Türkçe tercümesinden okuyup anlamaya çalışmaları, hem dinin hem ilmin hem de kültür ve düşüncenin gereği ve buyuruldur. Tercümesinde veya aslında insan iyi anlamadığı veya aklına yatmayan fikirlerle karşılaşırsa bunları incelemeli, aslına bakmalı ve bir bilene sormalıdır. Bundan sonra, ise karar kendisine aittir. Çünkü sorumlu kendisidir. İnsan, kendi anlayışını da kontrol edebilir. Bu, nun için şu yöntemin kullanılmasını pek kısa bir şekilde de olsa burada hatırlatmak istiyorum. a. Ayeti kendi terkibi, sentaksı, içinde anlamaya çalışmalıdır. b. Ayet içinde bulunduğu bağlama, siyak ve sibak, göre gözününde bulundurulmalıdır. c. Aynı konuya ait bütün ayetleri derleyip karşılaştırmalıdır. d. Bundan sonra ulaştığı anlamı, Kur'an'ın bütünlüğü içinde ve Kur'an'ın diğer ilkelerine göre decellendirmelidir. Dogma, teokrasi, kavram kargaşası nedeniyle, bu iki kavram yanlış anlaşıldığı için, pek çok yanlış anlatım, yanlış yönlendirme, yanlış etkileşim ve yanlış iletişime sebep olmaktadır. Bu yanlışlık iki noktadan doğmaktadır. Birincisi, bu kelimeleri nasıl kök manalarının iyi tespit edilip tarih boyunca aldıkları manaların şartları ve kullanılış şekilleri üzerinde durulmamasıdır. İkinci husus ise bu kelimeler Müslümanların din, kültür ve felsefelerinde bulunmayan yabancı dil ve kültürlerden geldiği için İslam dini düşüncesi ve kültürüne uygulanmalarında dikkatsiz davranılmakta ve herkes işine geldiği gibi bu kelimeleri diline dolamaktadır. Aslında kavram kargaşası Müslümanların kendi ana dillerinde tarih boyunca kullanı geldikleri kavram ve kelimelerde de görülebilmekte, bu durum sürtüşmelere sebep olmakta ve birbirini anlayamama boyutlarına varmaktadır. 20 küsur seneden beri bu iki kelime üzerinde durup kavramları ortaya koyarak nerede, nasıl ve hangi anlamda anlaşılıp kullanılmaları gerektiğini gördüm. Ama hiçbir zaman bu araştırmayı uzun ve derinlemesine yapma imkan ve fırsatını bulamadım. Şimdi de bu imkandan mahrumum. Ama çok kısa da olsa, özet ve açık sekik bir çizgiyle bu kavramları anlatmamın doğru olacağına kanı oldum. Dogma Dogma kelimesi Yunanca olup kök, temel manası karar, deceye, fikir, opinion, gerçek, turu bir, kesin ilke, definite tenet iki, bir fikri olma, Fikir sahip olma, ilke, principle 3, öğreti, doctrine 4, mebde, talim, mezheptir 5. Kelimenin sözlük anlamlarını böylece tespit ettikten sonra, tarihi olaylar ve ideolojiler süresince aldığı anlamları da göstermeye çalışalım. Ancak, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim tespitimize göre bu kelime Yunanca'da bu anlamlarda kullanılırken, Demokrasi ve fikir hürriyeti gibi siyasi ve sosyal hareketler başladıktan sonra yeni bir akımın ortaya çıktığı görülüyor. Bu akım, 1 Webster's New York Dictionary, 431, USA, 1964, Funk and Wagnalls Standard Dictionary, 228, USA, 1980. 2 Vol. W. Skeat, A Concise Etymological Dictionary of the English Language 148, USA, 1963, 3. The John's Oxford Dictionary, 355, England, 1960, 4. Websterse 429, 431, Richard Sole, A Dictionary of English Synonyms and Synonymous Expressions, 141, USA, 1974, 5. Elias A. Elias, Modern Dictionary. English Arabic, 213, Mısır 1963, Münir Balabaki, Almavrit, A. Modern English Arabic Dictionary 287, Beyrut, 1985. Doğruluk ve yanlışlık ölçüsü olarak insanı temel alan kuşkuculuk, şüphecilik, scepticism, akımıdır. Yunanistan'da M.Ö. 5. yüzyılda meydana gelen büyük ekonomik değişim, Yeni bir zenginler sınıfının ortaya çıkmasına sebep oldu. Diğer yandan demokratik sistemin gelişmesiyle siyaseti ve idareyi belirli bir zümrenin elinden alma ve halka çoğunluğa devretme imkanı doğdu. O halde güzel ve etkili hitaplarla halkın çoğunluğunun oyunu almak gerekiyordu. Bu konuda başrolu Protagoras. Meo 485-415 yüklenmiş ve insanın her şeyin ölçüsü olduğu tezini ortaya atmıştır, altı bu düşünceyle insanın dışında bir gerçek olmadığı fikri yayılmaya başladı, bir şeyin yanlış veya doğru oluşu, her insanın kendisine bağlı olursa, insanlığın evrensel değerleri yok olur ve anlaşmalarına, bir noktada, bir esasla birleşmelerine imkan kalmaz, Yedi işte bir temsilcisi ve bir temel fikriyle zikrettiğimiz bu kuşkuculuk akımı, ilimlere ve ahlaka da sirayet ettiği için bu akım karşısında Sokrates ve Platon gibi filozoflar, insanların üzerinde birleştikleri, ilke ve esasların olduğunu ileri sürdüler ve ilmin bir temeli bulunduğunu savundular. Çünkü ilim objektiftir, insanın dışında bir objeye dayanmak ister. Böylece kuşkuculuk, Scepticism, akımına karşı çıkardıkları akıma, dogma, dogmatizm dediler. Dogma kelimesi bundan sonra, önce felsefeye sonra ilme, 6 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, 157, Ankara, 1992. 7 Bunun tehlikesini gören Protagoras, toplumda bulunan hukuk ve örf kurallarının doğruluğunu ve adiliğini ispata imkan olmadığını, fakat onlara uymanın toplum hayatının istikrarı için gerekli olduğunu savunmuştur. Bakınız, Agriz, S158, ve Dine, Teolojiye, mal olmuştur. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi dogma, insanın dışında objektif bir ilkenin ve bilgi dayanağının bulunduğunun kabul edilmesidir. Dogma kavramının sonradan aldığı anlamlar, 1- bir, bir felsefe okulunda doğru olduğu ileri sürülen öğreti, Sekiz kelimenin bu anlamı bilimle ve bilinebilirlikle ilgili olduğu için öğretilen bir esas ve ilke olur. Burada kavramın ilk ortaya atılış sebebi ve sonucu anlatılmıştır. Objektifliğinden dolayı öğretiliyor. Eğer subjektif olsaydı, sırf içinde duyan da bulunurdu. Sonraları bu kavram, bir şeyi körü körüne kabullenme, anlamadan, tartışmadan benimseme anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Dogmanın bir ilke ve fikir. Sabit bir öğreti olmasından yararlanarak Hristiyanlık bu kelimeyi değişmez, sorgulanmaz inanç esaslarını ifade etmekte kullanmıştır. Yine de bu anlam, kuşkuculuğa karşı açık bir fikir belirlemektedir. Kant'a göre de eleştiriyi kabul etmeyen fikir ve inanç demektir. Kant'ın bu açıklaması, Hristiyanlığın kabulüne uygundur. Oysa, bu anlamı kelimenin kök ve sözlük anlamında bulmak zordur. 2. Doğruluğu sınanmadan benimsenen 9, delil gösterilmeden, kaynağı ve sebebi bildirilmeden, söylendiği gibi kabul edilen bir fikir ve inanç bir sıfır anlamında kullanılmaya devam etmektedir. 8. Beda Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, 54, Ankara 1979, Van A. Harvey, A. of Theological Terms, 72, USA, 1971. 9 Bedi Akarsu, A.G.E.S. 54, Van A.H.R.V.A.G.E.S. 72, 10 Münir, El Mavret, 287, 3, Hristiyanlıkta, en yüksek kilise otoritesinin koyduğu ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken inanç esaslarına dogma denir, 11, 4, özellikle kilise inancı anlamında da kullanılmaktadır, 12, 5, Yeterli delili olmayan, keyfi bir şekilde tespit edilip asla sorgulanmadığı ve hiçbir akli açıklaması yapılmadığı halde kabul edilen inanca dogmatizm denir. 13. Buraya maddeler halinde tarihi gelişimini göz önünde tutarak özetlediğim dogma ve dogmatizm kavramlarının başlangıçtaki sözlük anlamı, bir ilmi ilkeyi ve felsefi fikrin temelini ifade etmekte kullanıldığı ve bunun da delile ve tartışmaya dayandığı görülüyor. Sonradan Hristiyanlık bu kavramı kendi dini inançlarının şaşmazlığında, tartışılmazlığında ve akıl yürütmeye karşı oluşu anlamında kullanmıştır. Günümüzde de genellikle bu anlam hakim olarak kullanılmaktadır. Dogma deyince tartışılmaz, sebebi sorulmaz, delile istenmez herhangi bir fikir ve çoğunlukla dini inanç ve hükümler kastedilir. Toplumumuzda bu terimi bu anlamda kullanan iki grup insan vardır. Din karşıtı görüşte olanlar, dine, dine hükümlere ve ilkelere dogma demektedirler. Bu suretle dinin akıl ve mantık dışı, körü körüne. 11. Dagobert Derenes, Dic de Onario of Philosophy, 84, New Jersey, 1961 Van A. Yadü, 12. Vergilius Ferm, Engiclopedia of Religion, 232, New Jersey, 1959. 13. A. G. J. Grothen and New Angelopedia of Philosophy, 116, New York 1972, Webster, AG'ye, inanılan, akli ve ilmi dayanağı olmayan fikirler yığına olduğunu iddia edip dinin geçersizliğini ileri sürmeye çalışıyorlar. Bir grup dindarlar ise, bunların arasında felsefeci ve bazı ilahiyatçıları da görmek mümkündür dinka din karşıtı grup gibi dinin bir dogma olduğunu kabul edip bunu savunuyorlar ve dini bu şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Bunlar akıllarınca dini, İslam'ı bu şekilde savunduklarını sanırlar. Bu yolla dinin tartışılmaz olduğunu ileri sürerek dine karşı ortaya atılacak itirazların yersiz olduğunu, dinin tartışılmazlığını ifade ederler. Din tartışılmadan, düşünülmeden olduğu gibi kabul edilir veya edilmez. Bu konuda akıl yürütülmez iddiasıyla kendilerince dini saldırıdan korurlar. Şüphesiz, bu iki grup, bu şekilde İslam dinini reddetmekte veya savunmakta Hristiyanlık etkisinde kalmaktadırlar. Her iki grupta İslam'ı bilmemekte ve İslam'ın felsefesini ve gayesini anlamaktan uzaktır. Bu tutumları ile dogma kelimesine verdikleri anlamın etkisindedirler. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse, İslam'ın bazı ilke ve hükümlerinin akla vurulmayacağını, sorgulanamayacağını, miçininin aranamayacağını ilk devirlerden beri söyleyenler olmuş ve bunlar bazen toplumumuzda hakim zihniyet olmuşlardır. Gazalin’in büyük alim olmasına karşılık, bazı hususlarda böyle davrandığı görülmektedir. Fakat büyük muhakkikin ulema, derin inceleyici bilginler, her hususta aklı esas alır ve dinin vahiy edilen nasarını, sözlerini, ona göre anlamaya ve yorumlamaya çalışırlar. Bunlar, dinin hükümlerini, ikiye ayırırlar. Kimi hükümler ve ilkeler akledir, akılla ortaya konabilir ve akli delillerle ispat edilebilirler. Diğer hüküm ve ilkeler ise, makul ve anlaşılabilirdir, onları akıl icat etmediği halde akla uygundurlar. İşte bu özel açıklamayı ile İslam dininde dogma olmadığını anlatmak çok yerindedir. Allah inancı, Allah'ın birliği Kur'an'da tartışılmaktadır. Kur'an, kendisini bile tartışmaya açmıştır, herkese meydan okumaktadır, herkesi tartışmaya ve münazaraya çağırmaktadır. Böyle bir kitaba ve onun getirdiği dine dogma demek, gerçekten ayıp düşmektedir. İnanan veya inanmayan akılla hiçbir insan böyle bir ayıbı işlemez. Şurası da akılda tutulmalıdır ki, herkes ve hatta her ilahiyat bilgini, her meseleyi tahlil ederek akli delilini ve akla uygun olup olmadığını açıklayamayabilir. Ama, o meseleyi açıklayan başka biri bulunabilir. Onun için tekrar ediyoruz ki, insan açıklayamadığı veya açıklayanını bulamadığı ilke ve hüküm hakkında, dogmadır, dememelidir. Bunun için diyoruz ki, niçini sorgulanan, akılla ispat edilen ve açıklaması yapılan bir fikir, bir inanç ilkesi ve hüküm dogma sayılmaz. Teokrasi, Teokresinin aslı Yunanca bir kelime olan Teocracı'dır. Anlamı, Allah'ın idaresi, hükmetmesidir. Batı felsefe sözlüklerinde ve din ansiklopedilerinde bu kelimeye iki yorum geçiriliyor veya iki mana veriliyor. A. Allah'ın yalnız başına, doğrudan doğruya idare etmesi, b. Bütün siyasi kanunların ilahi iradeyle ile vaz edilmiş olması. 1.4 Matta, Markus ve Luka indilerinde Allah'ın dünyaya hükümdarlığının gerçekleşeceğinin ifade edilmesi, aslında Yahudiliğin ilahi dini düşüncesinde yatmaktadır. Allah'ın krallığı veya yeryüzü krallığı, yalnız temsilci veya Allah'ın oğlu tarafından icra edilir. Dünyanın egemenliği yalnız Allah'a aittir. O. Yeryüzünün hükümdarlarını, dünya imparatorlarını seçer, bir beş taokresi insanoğlunun teşkilatlarında Allah'ın idaresidir. Tarihi bakımdan devletin veya kilisenin Allah'ın temsilcileri genellikle papazlar tarafından idare edilmesidir. 16. Allah'ın hükmetmesi, hükmü, reygin of god ile ilahi yönetimi birbirinden ayırmak gerekir. Teokrasiyi şu iki şekilde yorumluyorlar. Birincisinde, Allah hükmünü kendisi icra ediyor, verdiği hükmü kendisi vasıtasız yapıyor. İkincisinde Allah'ın verdiği hükmü bir başkası icra ediyor. Yahudi ve Hristiyanlıkta bu iki anlam tartışılmıştır. İlahi dinler olarak, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da bu kavramın farklı anlamları bulunduğunu söylemek, farklı uygulamalar dışta tutulursa, mümkündür. Allah'ın idaresini, hüküm iki şekilde anlamak gerekmektedir. Birincisi, Allah'ın, insanın dışındaki varlıkları idare etmesidir ki, bu yeryüzünü koyduğu tabiat kanunlarıyla idare etmesi şeklinde açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklayan, 14. Agobert Rünes, Dijdi Onari of Philosophy, S. 317. 15. Vergilius Ferm, Engelcilopedia of Religion, S. 418. 16 Vergili Usferm, A.G.S. 775. Ayetlerle doludur. İkinci olarak, insanın hareket ve davranışları ile ilgili olarak Allah'ın verdiği hükümler bulunmaktadır. Teokrasi dendiği zaman nasıl bu alandaki hükümler kastedilmektedir. Biz bu anlamdaki teokrasinin, yani ilahi emir ve hükümlerin, hangi anlamda ve hangi kategoride anlaşılacağına dair ihtimalleri açıklamaya çalışacağız. Bu husustaki kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir ve sağlam hadisler bu alanda destekleyici mahiyettedir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini alanlara göre sınıflar ve kategorilere ayırırsak, a. insan dışındaki bütün yaratıklara, cansızlar, bitkiler, hayvanlar, ait kanun, hüküm ve ilkeler bulunmaktadır. Bunlar tek düze ve standart, değişmez kanunlardır. b. İnsanın hür iradesiyle nasıl hareket edeceğini ve etmesi gerektiğini bildiren hükümler, ilkeler ve kanunlardır. Çünkü insan bu noktada, insan olmakla bütün varlıklardan ayrı bir yapıdadır. Kur'an-ı Kerim'in insana ait ayetlerini de üçe ayırmak mümkündür ve burada bunları açıklamak konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Birinci birinci tür ayetler, insanın zihnini ve ruhunu ilgilendiren ayetlerdir. Bunlar, akla hitap eder ve insanın neye inanması, bağlanması gerektiğini, neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini anlatan ayetlerdir. Bunlar zihni yönlendirir ve kişiye zihin eğitimi yaptırır. Bu, ile ilgilidir. Bu ayetlerde doğru, yanlış, gerçek, saçma, batıl, olan gösterilir. İnsan kendi hür iradesiyle bunlardan birini seçer. Bu tür ayetler kelam ilminde incelenir. İkinci ikinci tür ayetler, insanların bireysel davranışlarını ilgilendirir. Burada da insanın hareket ve davranışlarının nasıl daha uygun olacağı veya yakışık kalmayacak durumlar tespit edilir ve anlatılır. Kişi hangisini seçerse seçsin kendisine gelecek övgü ve yergilere hazırlıklı olmalıdır. Bu insan olmanın bir gereğidir. Bu konu, genellikle ahlakla ilgili ayetlerde incelenir. Üçüncü üçüncü tür ayetler ise, insanların diğer insanlarla sosyal, siyasi ve idare ilişkilerine aittir. Bu ayetler, insanların birbirlerine karşı görevlerini, davranışlarındaki haklı veya haksız oldukları durumları ortaya koymak için belirlenen kural ve kanunları insanlara bildirir. Bunlardan da hukuk dediğimiz dilim bahseder. Birinci tür ayetler karşısında insan sadece Allah'a karşı sorumludur ve muhatabı yalnız Allah'tır. İkinci tür ayetlerdeki hükümler fert ve birey olarak insanın kendisini ilgilendirdiği gibi kişi Allah karşısında bu hareketlerinin sorumluluğunu da taşımaktadır. Üçüncü tür ayetlere göre insanın hem Allah karşısında hem ilgili insan karşısında iki türlü sorumluluğu bulunmaktadır. Burada diğer insanların yanında. Toplumun sosyal, siyasi ve idari kurumları da aynı şekilde değerlendirilir. Biz, bu sınıflamayla alışılagelen şu sınıflamayı değiştirmek istiyoruz. Alışılan sınıflama, kişinin Allah'a karşı, ailesine karşı ve devlete karşı görevleri şeklindedir. Dini hükümleri bu şekilde ayırmak yanlıştır. Burada, Kişi sanki ailesine ve devlete karşı görevlerinde aynı zamanda Allah'a karşı sorumlu değilmiş gibi yansıtılıyor ki, bu yanlıştır. Birinci tür ayetlerdeki hükümlerde insanın düştüğü yanlışları yani imanla ilgili yanlışları eğilim düzeltir. İkinci tür ayetlerdeki hükümlerin uygulanışındaki yanlışları öğrenim ve eğitim düzeltir. Üçüncü tür ayetlerin hükümlerinde meydana gelen yanlışları, yani insanın siyasi, İdare ve hukuki yanlışlarını ise devlet düzeltir. Fert ve kişi olarak insanın görevi, yapması gereken işi iyi yapmasıdır. Toplumun bir ferdi olarak da toplumda gördüğü bir yanlışı veya haksızlığı, kendisi bizzat gidermeye kalkışmamalı, ancak bu yanlışı düzeltecek yetkili mercilere bildirme hakkı ve görevi olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Devlet ise, her türlü yanlış ve haksızlığı ortadan kaldırma sorumluluğunun yanı sıra, halka devlet aleyhine de olsa, hakkını arama özgürlüğü vermelidir. Bütün bunlardan sonra İslam teokratik midir, Kur'an teokratik midir, gibi sorular akla gelebilir. Aslında batıdan gelen bu kavrama yüklenen olumsuz anlamlar kastedilerek değerlendirme yapılmaktadır. Buna verilecek cevap, teokrasiden neyin kastedildiğine göre değişir. Kur'an'ın bütün sözleri Allah'ın sözüdür ve bu sözlerin ifade ettiği hükümler de Allah'ın verdiği hükümlerdir. Eğer toukresi, Allah'ın sözü ve hükmü olarak anlaşılırsa, Kur'an toukresi olur. Eğer toukresi, Allah'ın emirlerini yerine getirme olarak algılanırsa, burada Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmek de toukresi olur. Eğer Allah'ın emirlerini ve sözlerini bir takım insanların veya kurumların yerine getirmesi olarak anlaşılırsa, işte bu noktada İslam da Kuran'da taokresi değildir. Çünkü İslam'da ve Kuran'ın hükümlerine uymada her Müslüman doğrudan doğruya sorumludur. Herhangi bir şahsın veya kurumun İslam dinine göre dediğini otoritesi veya kutsallığı bulunmamaktadır. Bu noktadan bakıldığında da hiç kimse Allah adına konuşamayacağı için İslam'da tevkrresi olduğunu iddia etmek yanlış olur. Heze, peygamberin hayatına baktığımızda şu durumla karşılaşırız. Allah'ın emri geliyordu ve Heze, peygamber onu Allah'ın emri olarak olduğu gibi bildiriyordu. Emrin uygulanmasından Heze, peygamber sorumluydu ama hep birlikte uyguluyorlardı. Bunun dışında Heze Peygamber kendi namına konuşuyor ve hareket ediyordu. Vahyin dışındaki bu hususlarda ve işlerde heze. peygamber yanılmışsa Allah vahiy göndererek düzeltiyordu. Bu vahiyler Allah'ın sözü ve hükmü olduğu için teokrasiye giriyor. Teokrasiye Allah'ın hükmü hiçe sabak atmadan semavi, ilahidin tabirini kullanmak mümkün değildir. O zaman ilahidin beşeridin, şeridin, nizam ve ideolojiye dönüşür. 20 sene önce bu konuya değinmiştik, 17 İslam dini, vahye, Kur'an'a, dayandığı kadar, teokrasi yani Allah'ın sözü ve hükmü sayılır. Hz. peygamber zamanında da böyleydi, akıl, vahiy, başka yerlerde söylediğimizi burada tekrar ederek İslam'ın teokrasi karşısındaki durumunu daha iyi. 17 Hüseyin Atay, İslam hukuk felsefesi, S-64 İslam hukukunun menşei veya kaynağı, ııı, baskı, Ankara, 1985. Açıklama imkanı olacaktır. Allah insana iki bilgi kaynağı vermiştir, akıl vay, akıl bütün insanlara verilmiş bilgi kaynağıdır. Aklın üç görevi ve işlevi vardır, a, akıl, ilim, bilgi ortaya koyar. Bu bakımdan ilim kaynağı sayılır, b, zihnin dışarıdan aldığı duygulanımların izlenimlerini ilme çevirir. Burada akıl, aldığı malzemeyi ilme çevirmiş olur. Beş duyu ile algılanan her şey, bu ilmin kaynağını teşkil ederce, akıl bir de gelen haberi, sözü iki şekilde işleme tabi kılar. Önce onu anlar, ne dediğini kavrar ve sonra onu yorumlar, ne demek istediğini, niçinini ve amacını ortaya koyar. Böylece gelen vahyi, Kur'an'ı, de anlama ve yorumlama aklın görevleri içine dahil olur. İşte Allah bütün insanlara bu aklı genel ve evrensel bir hidayet kaynağı olarak vermiştir. Hidayet, amme akıldır, 18. Biz, buna 20 sene önce akıl, yazılı olmayan şeriat 19, yani tabi vahiy, sözsüz vahiy demiştik. Usul bilginlerinin şu ifadesini burada akla getirmek mümkündür. Akıldır, sözlü vahiy kurandır. Sözlü vahiy, tarihte özel kişilerle gönderilmiştir. Ancak, onun özelliği bir kişiyle gönderilmiş olmasıdır. Ne var ki, içeriği, seslenişi, hitabı bütün insanlara olduğu için genel, evrensel olan sözsüz, tabii vahiy olan akılla birleşir ve dolayısıyla aklın destekleyicisidir. Bir şeyi anlatabilmek için başka bir şeyi yardımcı bilgi olarak anlatma ihtiyacı bulunmaktadır. Akıl ve vahiy arasındaki ilişkiyi şöyle ortaya koymak doğru. 18- Vagbis Veyhani, S-562, Hidayet Kelimesi, 19- Hüseyin Atay, a 67 Olur, akıl üç türlü hüküm verir, zorunlu, kaçınılmaz olan, imkansız, olamaz olan ve bir de olabilir mümkün ve muhtemel olan, vahiy, aklın zorunlu gördücü hükmü mutlaka destekler ve asla ona aykırı olamaz, aynı şekilde imkansız ve olamaz olan da vahiy olamaz ve imkansız hükmünü hiç şaşmadan verir, üçüncü türü olan, olabilir ve ihtimal içindeki hükmede vahiy katılır ve onu destekler, aklın, zorunluluğuna hükmettiği hükümleri akla hükümler, aklın kendi başına ortaya koyduğu hükümler, denir, Aklın ihtimal verdiği, olabileceğine hükmettiği hükümlere de makul, yani aklın kabul gördüğü hükümler denir. İşte akli ve makul arasındaki fark budur. Vahiy, aklın ihtimalleri içinde olan birkaç ihtimalden birini seçer. Böylece vahiyin getirdiği hüküm, aklın kabullenebileceği bir hüküm olur. Aklın kabullenemeyeceği ve anlayamayacağı, akıl bunu anlamaz, buna sadece inanılır. Denecek bir hükmü asla getirmez ve teklif etmez. Vahiy, Kur'an, madem ki, akla uyuyor, Kur'an'a ne ihtiyaç var, sorusu ortaya atılabilir. Buna şöyle cevap veriyorum. Akıl kendi başına iyiyi, doğruyu, güzeli, çirkini, yanlışı ve saçmayı bilir, ayırır ve hüküm verir. Ancak aklın yaptırım gücü yoktur. İnsan birçok dinamik güçlerin etkisindedir. Onları hareket ettiren sebepler de çeşitlidir. Buna ev örnek, dünya siyasetine yön veren güçlerden seçilebilir. Batı dünyası Bosna'da Müslümanların zalimci öldürülmelerinin doğru olmadığını akıl ile çok iyi biliyor ve kabul ediyorlar. Ancak aklın yaptırım gücü olmadığı için, onlar da aklın, bu hükmünün aksine yönelten sebeplerin etkisinde oldukları için akıllarına karşı koyuyor ve o cinayeti işliyorlar. Önemli bir noktayı da açıklamak istiyorum. Onlar, aklı yanıltıp akıldan fetva almış değillerdir. Akıl statiktir, değişmez, sadece hükmünü verir, aklın işi orada biter. İşte, aklın söylediğini insana yaptıracak olan vahidir, Kur'an'dır ve Kur'an'ın anlattığı din ve imandır. Vahin görevi budur. Eğer, Kur'an'ın getirdiği din ve iman yeteri kadar güçlü olmazsa, Aklın hükmünü icra ettirecek güce sahip olamaz, İnsanın etkisi altında bulunduğu başka güçler insana hakim olur ve ona istediğini yaptırır. Mesela içki, sigara içme gibi. Bunları içenler zararlı olduklarını bildikleri halde, bilgileri onları harekete geçirmiyor. Çünkü bilgi de aklın işidir ve o da statiktir, yaptırım gücüne sahip değildir. Burada ne akıl? Ne de ilim, hiçbir zaman yanlış hareket etmeye izin vermez, kişi akla rağmen yapar veya yapmaz, bazılarının iddia ettiği gibi, akıl ve ilim yanıltılıyor ve bu nedenle akıl yanlışının farkına varmadan izin veriyor, değildir. Böyle akla akırı hareket edenlerin, doğrusu budur, ama yapamamazlık edemiyorum, dediklerini her zaman duymaktayız, bunun sebebi, akıl izin vermediği halde onların yapmalarıdır. İşte vicdan azabı çekmenin sebebi, aklın onlara bir çıkış yolu göstermemesi ve asla fetva vermemesidir. Bundan dolayı Türkçe'de bir deyim vardır, aklın yolu birdir. Bu söz, her akıl aynı hükmü verir, yanılmaz, demektir. Bu açıklamayı, Kur'an'ın akla verdiği değerden esinlenerek yapıyorum. Eskiden beri, Gazali gibi alimler bile, aklı zaman zaman, da olsa yererek akıl ile diğer güçlerin etki ve yaptırım güçlerini karşılaştırırken yanlış hareketlerin sebebini akla yükleyerek hata etmişlerdir. Çünkü, Kur'an, her zaman ve her yerde akla başvurmayı, aklı çalıştırmayı önerirken hiçbir şart koşmamaktadır. Akıl ile vahiy, Kur'an, arasındaki bu ilişkiyi tespit ettikten sonra tekrar teokrasiye dönmek istiyorum. Teokrasi, Allah'ın sözü tebliği, Şeriatı, kanunudur. Ama onu ancak akıl anlar ve yorumlar. Daha önce üstü kapalı geçen önemli bir konuya açıklık getirmek doğru olur. Hz, peygamberin zamanını esas alarak onun üzerine bina kurup geliştirmek daha sağlıklı olur. Hz, peygamberin hayatında İslam dininin iki temel kaynağı vardı. Bu kaynaklardan biri vahiy yani ilahi, diğeri akıl yani beşeriydi. O halde o zamanda İslam'ın ilahi kısmı teokratik idi. Çünkü Cenab-ı Allah emir ve hüküm gönderiyor ve bu hüküm icra ediliyordu. İşte tam bu noktada, yorumlama ve uygulama aşamasında teokratik kısmı insan unsuru karışıyor. Gelen vahiy hükmünün sebebini bildiriyor ve böylece vahiy hükmünü bir sebebe bağlıyor. Burada gelen vahiy de ikiye ayırmak gerekmektedir. Bazen vahiyin kendisi sebebi de bildiriyor ve hükmü sebebe bağlıyor bazen de sebebe bağlamadan yalnız hükmü bildiriyor. Heze, peygamberin kendisi ve Heze, peygamberden sonraki alim ve müçtehitler, sebebi bildirilmeyen hükümlerin sebeplerini keşfediyor, ortaya koyuyor ve o hükümleri de sebebe bağlıyor. Buna göre, Kur'an'ın ve İslam'ın bütün hükümlerinin bir sebep ve netice bağlantısı içinde olduğu anlaşılıyor. Şimdi, ortaya koyduğumuz kural ve postulat şudur, Sebep ve netice bağlantısı olan hükümler teokrasi sayılmaz ve bunlar Cenab-ı Hak tarafından konulmuş olsa bile teokrasi kavramıyla nitelenemezler. Çünkü Kur'an, münasebet düştükçe, Allah hakimdir, hikmet sahibidir, koyduğu hükümlerin bir hikmeti vardır, demektedir. Bundan dolayı, Allah hükümleri kendi ilahi otoritesine göre vermiş olmuyor, insanların yararı için bildiriyor. Hükümleri sebep ve netice bağlantısına bağladığı için sebep varsa, netice yani hüküm vardır, sebep yoksa netice ve hüküm de yoktur. Yani hükmün varlığı mutlak değildir. İşte bundan dolayı açık seçik olarak ifade etmeliyiz ki, İslam hukuku teokratik değildir. Zira, sebep ve netice bağlantısı temeli üzerine kurulmuştur. Mesela insanın sorumlu olması iki şarta veya sebebe bağlanmıştır. Biri erginlik çağına erişmek, diğeri ise akıllı olmaktır. Hristiyanlar teokrasiye yorumsuz bağlı oldukları için, çocuk doğar doğmaz günahtan arınması için sanki günah işlemiş gibi hemen vaftiz ediyorlar. İslam'da asli günah olmadığı gibi, kişi kendi yaptığı günahtan vaftizle değil tövbeyle arınır. Bu konuda kişinin hiçbir şahsa, Kuruma veya otoriteye muhtaç olmaması da teokrasinin olmadığını gösterir. Namazın da sebebi, şartları ve amacı belirtilmiştir. Amacı insanı çirkin ve beğenilmeyen şeyleri yapmaktan men etmesidir. Ama, namaz kılan bazı kimseler çirkin şeyler yapmaya devam ediyorsa bunun anlamı şudur, sosyal ve beşeri işlerde, siyasette, bunlardan biridir. Sebepler neticelerini fizik kanunlarında olduğu gibi zorunlu olarak vermezler. Araya insanın iradesi girer. Sosyal işlerde, hem sebep hem netice ayrı ayrı insanın iradesine bağlıdır. Bunun için namaz kılan veya kılmayan bir kimsenin fuhuş ve münkerden geri durmaması da ayrıca yerilir. Namaz kılmayan ama bunlardan geri duran bir kimse, namaz kılmamaktan dolayı yerildiği halde, fuhuş ve münkerden geri durduğu için övülür. Bundan dolayı namaz, Allah'ın emri olduğu halde, batıda yargım kullanılan teokrasi anlamıyla nitelenemez. Çünkü, bu ibadet insanın kendisinden başkasını, cami, mescit, imam veya diğer dini kurum ve teşkilatları ilgilendirmez, yalnız insanın kendisini ilgilendirir. HZ, Peygamberin, Kur'an'ın nasılsını, Allah'ın sözünü, Bırakıp şer'i siyaset denilen usul ile hükmettiği birçok olaylar olmuştur. 20. HZ, peygamber savaş esnasında hırsızın elinin kesilmesini yasaklamıştır. Oysa hırsızın elinin kesilmesi Allah'ın kesin hükümlerinden biridir. HZ, peygamberin savaşta el kesilmesini nehl sebebi, El kesmenin neticesinde Allah katında el kesmekten daha çok öfkelenilecek bir şeyin yapılmasından korkmasıdır. Bu da, Hz. Ömer'in, Uzeyfe'nin ve diğer sahabenin dediği gibi, eli kesilenin öfkelenerek düşman tarafına geçmesi şeklindedir. Buna dayanarak, İslam alimleri ve müçtehitleri düşman topraklarındaki Müslümanlara ceza, hadd verilmeyeceğini. 20. Abdülaziz Çaviş, Anglikan Kilisesi'ne cevap, Ter, M. Akif, Yeni Harflere Çevrilmesi, Süleyman Ateş, S. 52, Ankara, 1974. ifade etmişlerdir. Bu sahabenin icmaldır. Bundan dolayı Heze, Ömer, herhangi bir kumandanın savaşta ceza vermesini yasaklamıştır. Alkame diyor ki, Bizans arazisinde savaştaydık, Uzeyfe Bey yamanı bizimle beraberdi. Velid Bey, Ut Bey ve içki içmişti. Ona ceza vermek istedik. Uzeyfe, düşmanın karşısında kumandanınıza ceza mı vereceksiniz. Böylece ancak düşmana umut verirsiniz. dedi. 21. Ebu Hanife'ye göre savaşta ve savaştan döndükten sonra da ceza verilmez. 22. Şu vakayı da buraya almak istiyorum. Sada Bey bir vak'a yapılan Kadisiye Savaşı sırasında içki içen Ebu Mihcan adında birini getirmişler. O da onu çadırda bu kağını olarak hapsetmişti. Sada Bey bir kendisi hasta olduğu için Uzev denilen yerde yüksekten savaşı gözetliyordu. Süvari birliğinin başına Halit Bey Urfutay'ı getirmişti. Ebu Mihcan savaşın şiddetli gürültüsünü duyuyordu. Kendisi silah şordu. Yandaki çadırda bulunan Sadabe Vakkas'ın hanımı Hafsa'nın kızına dedi ki, ''Beni bırak, savaşa gideyim, ölürsem benden kurtulursunuz, sağ kalırsam gelirim.'' Sadain atı çadırdaydı. Sadain hanımı atı Ebu mehcene verdi. Ebu Mihcen atlılar safında savaşa katıldı. Her daldığı yerde düşmanı tepeliyordu. Asker onu bir melek sanmıştı. Sadabe bir Vakkas da bu at benim atım gibi dayanıklı, Süvarisi de bu Mihçen gibi, ama bu nasıl olur, diye düşündü. Savaş Zafer'le, 21 Bn Kayyım Cevziye, Ilımül Muvakkim, 38, Mısır, 1969, Şemsettin İBN Kudama, 582 H, he, Eyser Herkebir, 5, 392, 22 Şemsettin İBN Kudama, A.G.E., Halil Ahmet Sahar Nefuri, 1346 H. Bezhıl Mecbut Fihail Ebi Davut, 17, 357, Beyrut, bitince, Ebu Mihçen çadıra dönüp bu kağı'yı taktı, Sada çadıra dönünce, hemen gidip atına bakıyor, Atkanter içinde, karısı Sada'yı durumu anlatınca, Sada, Ebu Mihçen'i çağırıp ona Allah yolunda bu kadar başarı göstereni ben artık cezalandıramam dedikten sonra Ebu Mihçen'i serbest bırakmıştı, Ebu Mihçen, bana dayak, het, Atıldığı için içiyordum. Madem serbest kaldım, artık ben de içmeyeceğim demişti. 23 İBN kayyım, bunun nasıl, kıyasa, şeriat kurallarından bir kurala icma aykırı olmadığını, bunu sahabenin icması şeklinde adlandırmanın daha doğru olacağını ifade ediyor. Şemseddin İBN Kudama da buna muhalif olanın çıkmadığını söylüyor. 24. Bu olay, heze, Peygamberin. Nassın Kur'an açık anlamlı hükmünü ve emrini şartlara göre nasıl yorumladığının açık örneğidir. Hz. Peygamber yalnız nasıl namaz kılınacağının değil, ayetleri anlamanın ve uygulamanın da örneğidir. Zamanımıza dahed vurmak, el kesmek gibi cezalar insanların dinden nefret etmesine, dine hücum etmelerine ve dinden ayrılmalarına sebep olacaksa bu cezaların askıya alınması Hz. Peygamberin ve sahabenin uygulamasına uygundur. Bu tutum hükmün iptali, eskilerin tabiriyle nesih demek olmaz. İslam'ın din ve hukuk olarak bu gibi tahlil, şart ve durumlara göre yorumlanması ve illet sonuç bağlantısına bağlanmasının daha pek çok örneği vardır. Bundan dolayı da, Batı'nın kullandığı anlamda ve bazısı kafalı, dar. 23 İBN Kayyım Cevziye, AGE 38-9 Şemseddin i̇bn Kudama, A.G.Y. 2.4 A.G.Y. Düşünceli Müslümanların düşündüğü gibi İslam'da teokrasi yoktur. Ayrıca papalık gibi kutsal bir ilafet kurumu da yoktur. İbn-i Cevziye'nin açıklaması şöyledir, Sadabe bir Vakkas, bu hususta Allah'ın sünnetine uymuştur. Ebu Mihce'nin din hususundaki etkisini, cihadını ve kendisini Allah için tehlikeye attığını görünce bu, ondan haddin düşmesini gerektirmiştir. Çünkü yaptığı iyilikler bu tek bir kötülü örtmüş ve onu denizle düşmüş bir damla pislik haline getirmiştir. Savaş anında tövbe etmenin önemini sezmiştir. Kendini teslim etmesi ve kendi hürriyetiyle gelip tekrar ayağını bu kağıya bağlaması cezasının affedilmesini sağlamıştır. Hz. Peygamber Halid bevelidin Cüzeyma oğullarına yaptığı yanlış bir işten dolayı Allah'ım Halid'in yaptığından uzağım, sana sığınırım, dediği halde onu cezalandırmamasının ve onu azarlamamasının sebebi, İslam'a yaptığı iyiliklerdi. Emir ile Nehi, sevap ile ceza arasındaki uyma, ikisi arasındaki bağlantıya, orana bakan ve bunun üzerinde düşünen kimse bu konuyu anlamış olur. 25. Kur'an-ı Kerim'de doğrusu iyilikler kötülükleri götürür 26 onlar kötülüğü iyilikle savarlar 27 denmektedir. Allah'ın koyduğu bu kural büyük ve önemli bir ilke Allah'ın sünneti demektir. Bundan sonra ikinci kural şudur. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 on katı verilir. 28 buna benzer kuralları çoğaltmak. 25 İBN Kayyım Cevziye AG E3 10. 26 11 -E 114 27 Kasas 28 54. 28 Enam 6, 160 Mümkündür, Kur'an-ı Kerim, iyiliklerin çoğalması için gerekli teşvikleri yapmakta ve böylece iyiliklerin hakim olmasına gayret etmektedir. Diğer yandan kötülük yapanların umutsuzluğa, ruhi gerginliğe ve bunalıma düşmemeleri için de, yaptıkları kötülüklerin karşılığında iyilik yapmak suretiyle iyi insan olmalarını sağlamak istemektedir. Kötülüklerden tövbe ederek kurtulmak büyük bir imkan olmanın yanı sıra yanlış şeyler yapan insanları iyi işler meydana koymak suretiyle de kötülüklerinin hükmünü kaldırabilirler. Kötülükleri kaldırabilmenin ve silmenin son yolu da tövbe etmektir. Ancak şahsi ve toplumsal kötülükler için yapılan tövbeler arasında şöyle bir fark da bulunmaktadır. Kötülüğün sürekli olması halinde, onun karşısında sürekli bir iyiliğin olması mantıki dengeyi sağlar ya da kötülüğü kapsayacak büyük bir iyilik de ona tekabül eder. Heze, Peygamber'in hayatından başka örnekler de vermek mümkündür. Heze, Peygamberden sonra gelen sahabeden heze, Ömer'in uygulamasından bir örnekle yetinmek istiyorum. Zekat verirken zengin ya da fakir olmaları söz konusu edilmeden. İslam'a ısındırılmaları gereken kimselere de zekat vermek Kur'an'da vardır. Heze, Ömer ayetin gayesini anlamış ve tespit etmiş olduğu için ayetin gayesine göre hareket ederek, ayetim ne dediğini değil ne demek istediğini uygulamıştır. Burada da Heze, Ömer hükmü illete bağlamış, illet olmadığı için hükmü de yok saymıştır. İşte bu da İslam'da teokrasinin olmadığını gösterir. Medine Antlaşması Heze. Muhammed'in Medine'ye ayak bastığı gün, miladi 27 Eylül 662 ve icra 12 Rebiyol evvelin 1. Cuma günüydi. Hz. Muhammed'in Medine'de yaptığı mescit çok basitti. Dört duvarla çevrili ve kıblesi Kudüs'e doğruydi. Hz. Peygamber'in daha önce Mekke'deyken de Kudüs'e doğru namaz kıldığı bilinmektedir. Duvarları, kerpiç ve çamurdan yapılmıştı. Caminin bir köşesi fakirlerin ikametine tahsis edilmişti. Geceleri, yalnız yatsı namazı sırasında çalı çırpı ve saman yakılarak aydınlatılırdı. Dokuz sene böyle geçtikten sonra hurma kütüklerine kandiller asılmaya başlandı. Heze, peygamberin evi bundan daha konforlu değildi, ancak daha kapalı ve daha muhafazalıydı. Cami'nin üç kapısı olup kıbleden arka duvara kadar mesafesiz Arşın, İstabal Arşın'ına göre 60m, idi. İki yana doğru genişliği de buna yakın idi. Hz, Muhammed Medine'ye geldiği zaman orada üç grup insanla karşı karşıya kaldı. Birinci grup insanları Müslümanlar teşkil ediyordu. Bunların da bir kısmını Mekke'den gelen göçmenler, muhacir, oluşturuyordu. Bunların yanında Medine'li yerli Müslümanlar da vardı. Onlara da yardımcı, ensar, unvanı verildi. Medine halkı iki büyük kabileden meydana geliyordu. Hazrec kabilesi daha büyük, Els kabilesi ise nüfus çazınlıktaydı. Medineli Müslümanlar bu iki kabileye mensuptu. İkinci grup Müslüman olmayan Medineli Araplardı. Bunlar arasında iki kabileden de insanlar vardı. Bu grup putperest olmakla beraber hezeh. Muhammed'e ve Müslümanlara açıkça düşmanlık edecek durumda değildiler. Zamanla bir kısmı Müslüman olmuş, bir kısmı da dünya menfaati sağlamak için Müslüman gözükmüş, yani gerçekte Müslüman olmadığı halde Müslüman olduğunu söyleyerek Müslümanlar arasına katılmıştır. Bunlar İslam'a karşı içten savaş verdikleri için, münafık iki yüzlü olarak adlandırılmışlardır. Kur'an'da haklarında çok sayıda ayet vardır. O günden bugüne gelmiş, geçmiş ve gelecekteki bütün münafıklar hep bu gruba dahildir. Hz. Muhammed zamanındaki münafıkların başkanı Abdullah bin Ubey'di. Münafık olarak öldü. Hz. Muhammed Medine'ye gelmeden önce Ubey'in kral olmasına karar verilmişti. Hz. Muhammed gelince kral olamadı ve bundan dolayı hiçbir zaman Müslümanlığı kalpten kabul etmedi. Adamları doğunun gibi münafık kaldı. Ama o ölünce Adamlarından bazıları Müslüman oldu. Üçüncü grup insanlar ise Yahudilerdi. Milattan önce 587 yılında Buhtun Nasr Filistini istila edince Yahudilerin bir kısmı Babil'e götürülmüş, bir kısmı da Hicaz'a giderek orada Medine civarında yerleşmiştir. Romalılar da Miladi 1970 yılında Kudüs'ü istila edip heykeli yıktılar ve Yahudi kabileleri Hicaz'a hicret ettiler. Orada kasabalar Kaleler ve çiftlikler kurdular. Bazı Yahudiler dinleri dışında dilleri, kıyafetleri, isimleriyle Araplaştı. Arap kültürünü ve medeniyetini benimsediler. Ticarette ve sanatta ilerlediler. Medine'nin etrafında üç Yahudi kabilesi vardı. A. Kaynuka. bunlar Medine'nin içindeydiler. B. Benunadir, bunlar Medine'nin Banyi yerleşmişti. C. Kurayza. Bunlar da Medine'nin varoşlarında oturuyorlardı. Medine'den uzakta Hicaz'ın kuzeyinde Hayber, Fedak, Vadılkura, Teyma gibi Yahudi merkezleri içinde en güçlüsü Hayber idi. HZ, Muhammed, Medine'de bu üç grup halkı bir arada tutmak için elinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Müslümanlar arasında kardeşlik de sis etti. Müslüman olmayanlarla antlaşma yaptı. Bu suretle İslam, Toplumunun ilk temel kaidelerini ortaya koyarak eski kabile, aşiret birliği yerine İslam, dini ve toplumsal birliğini kurdu. Artık İslam'a giren her Müslüman, hangi kabile ve aşiretten, hangi milletten veya kavimden olursa olsun İslam milletinden sayılacak, artık kan, kabile ve aşiret bağı hesaba katılmayacak, sadece İslam'a bağlı kalınacaktı. Ancak pek önemli olan bu. İslam kardeşliğinin de önemli esasları vardı. Bunlar bütün insanların ortak oldukları bir toplumda insan ilke ve haklara dayanıyordu. İslam kardeşliği, kabile ve aşiret gibi, bir kavmi veya milleti bölen, birbirine düşmen eden küçük grupların küçük ve geçici çıkarlarını kaldırıyordu. Kan bağı olmayan kimseleri de birliğe katarak daha geniş bir millet yapıyor. Onların şahsi menfaatlerini toplumun menfaati içinde daha sağlam bir şekilde koruyordu. Bu Arap kabilelerini birleştirmek değildi. İman eden ve Müslüman olan herkes bu millette eşit haklara sahipti. H.S. Muhammed'in yaptıcı bu kardeşlik bağıvantlaşması, kan bağı sınırını ilkanda aşmış ve din kardeşini mirasçı yapmıştı. Sonradan yalnız mirasçı olma hükmü kaldırıldı, geri kalan hükümler daha çok geliştirilerek sabit kaldı. Şimdi bu kardeşliğin bazı esaslarını buraya alalım. Birinci bu, Peygamber Hz. Muhammed'in, Kureyş ve Medine'den Müslüman ve Müminler ve onlara katılan, onlarla savaşa iştirak edenler arasında yapılan bir antlaşmadır. İkinci diğer insanlardan ayrı olarak bunlar, bir ümmet, millet, teşkil ederler. Üçüncü Kureyşli Müslümanlar, kendi adamlarından sorumlu olacak ve adamlarına diyet vermede iştirak edecekler. Medineli Müslümanlar da her biri kendi kabilesinin adamlarından sorumlu olacak ve diyetlerine iştirak edecekler. Dördüncü müminler, aralarında diyet ve fidye vermekte sıkıntı çekeni terk etmeyecek ve yardımsız bırakmayacaklar. Beşinci iyi olan veya Allah'tan korkan müminler, kendilerine tecavüz eden, aralarında fesat çıkaran, Günah ve zulüm işlemek isteyen kimsenin, bu kişi içlerinden birinin çocuğu da olsa, hep birden aleyhinde olacak, ona engel olacaklar. Altıncı hiçbir mümin, mümin kardeşinin aleyhine kafir olan bir kimseyle dostluk kurmayacak. Yedinci hiçbir mümin, diğer müminin aleyhine bir kafire yardım etmeyecek ve bir kafire karşılık, bir mümini öldürmeyecek. Sekizinci Allah'ın himayesi bölünmez. Müslümanların en alt tabakasından biri, birine himaye sözü vermişse bütün Müslümanlar da ona riayet edecekler ve himaye sözünü bütün Müslümanlar hep birlikte vermiş gibi onun hakkını koruyacaklar. 9. Yahudilerden bize uyanlara yardım edilecek ve muamelelerde eşitlik sağlanacak, onlara haksızlık yapılmayacak ve aleyhlerine düşmanlarına yardım edilmeyecek. 10. Müslümanların barışı tektir ve birdir. Allah uğrunda yapılan bir savaşta, yalnız başına bir Müslüman düşmanla sulh yapamayacaktır. 11. Medineli hiçbir putperest, Kureyş'in malı ve canı için himaye sözü vermeyecek ve bir Müslümana da karşı çıkmayacaktır. Böylece Medine'de henüz Müslüman olmayanlar da antlaşmaya dahil edilmiş oldular. 12. Herhangi bir kimse, kasten bir Müslümanı öldürürse, karşılık olarak de öldürülür. Ancak ölünün akrabası cezadan vazgeçerse, öldürülmez, diyet verilir. 13. Kureyş'e ve ona yardım eden himaye edilmeyecektir. 14. Yahudiler de Müslümanlar safında savaşırsa, ganimetten iste alacaklardır. 15. Bu antlaşmayı bozan ve ona aykırı davranan olursa, bu antlaşmanın himayesinden çıkmış sayılır. 16. Yahudiler Müslümanlarla birlikte onlar gibi bir toplum teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine ve Müslümanların dinleri de kendilerine aittir. Her biri dininde serbesttir. Kim olursa olsun, suç işler ve haksızlık yaparsa kendi şahsından ve ailesinden başkası bu suçtan sorumlu tutulmaz. Ailesinin sorumlu tutulması öldürme ve yaralamalarda diyeti paylaşmalarıdır. 17. Hiç kimse savaş için Muhammed'in izni olmadan Medine'den dışarı çıkamaz. 18. vakeo olacak bütün ihtilaflarda Allah'a ve Muhammed'e başvurulacak. 19. Medine'yi istilaya gelenlere karşı bu antlaşmada zikredilenler müştereken karşı koyacaklar. 20. Müslümanların ve Yahudilerin dostları da, asıl üye olan kendileriyle aynı haklara sahiptir. Kendilerine bir zarar verilmeyeceği gibi, kendileri de bu antlaşmaya karşı hareket edemeyecekler. Birkaç maddesini buraya aldığımız, Medine Hezeh, Muhammed'in yaptığı antlaşma hem toplumun güvenine, hem devlet esaslarında insan haklarının temellerine dayanır. Yahudilere verilen haklar Müslümanlara verilenlerle eşittir. Burada bir grup olarak görülen Yahudilere verilen eşit vatandaşlık hakları, tarih boyunca verilen en temel haklardan sayılır. Muhammed Hamidullah diyor ki, ittifakla kaleme alınan bu antlaşma, bir devlet başkanı tarafından ilan edilen ilk yazılı anayasadır. 1. HZ, Muhammed'in burada esaslarını tespit ettiği iki farklı toplumun hak ve sorumlulukları var. Birincisi Müslümanların kendi aralarındaki hak ve vazifeleri ki, Müslümanlar bu anayasayı günün şartlarına ve devletin büyümesine göre geliştirmeleri gerekirken, kendi halifelerinin ve sultanlarının idaresinde bazen bu haklara bile sahip olamamışlar ve kendileri de haklarını aramayarak fert olarak suç işlemişlerdir. Çünkü bu yasanın uygulanması için yardım etmemiş ve uğraşmamışlardır. İkincisi, diğer din sahibi Yahudilere tanınan haklar ve yüklenen vazifelerdir. Bu hak ve vazifeler ise İslam tarihi boyunca geliştirilmiştir. Bugün bile İslam memleketlerinde yaşayan azınlıklar bu haklardan istifade etmektedir. Yahudi ve Hristiyanlar gibi Hindular ve diğerlerinin de bütün insani haklara sahip olarak rahatlıkla kendi dinlerine göre yaşamakta oldukları müşahede ve tespit edilen bir durumdur. Halbuki, Yahudi ve Hristiyan devletlerinde Müslümanlara çektirilen sıkıntı, yapılan baskı ve işkenceler inkar edilemeyecek tarihi ve günlük olaylar arasındadır. HZ, Muhammed'in 1400 sene önce yaptığı bu siyasi ve içtimai antlaşma, inanç hürriyeti, bir Muhammed Hamidullah, Muhammed Resulullah, S-63, Haydar Abad, 1974. Şehir Güvenliği, Can ve mal emniyetini sağlamış, suç ve cinayete yasaklama getirmiş ve bu hükümler sadakatle uygulanmıştı. 2. Günümüz Müslümanlarının bugünkü şartlarına elbette bu anlaşmanın hükümleri yetmez. Bugünkü Müslümanlar içinde bulundukları zamana göre daha uygun ve elverişli olanı yapmak zorundadırlar. Bunu harfiyen uygulama imkanı olmadığını herhalde kavrarlar. Bu anlaşmaya Yahudiler karşı çıkmasalardı onlarla elbette savaşılmayacaktı. Bazılarının iddia ettiği gibi Heze, Muhammed'in bu antlaşmayı geçiş döneminde Yahudilere aldatmak için yaptığını iddia etmek, Heze, Muhammed'i liyanetle suçlamak olur ki, bu İslam'a ve Kur'an'a tamamen ters düşen bir iftira olur. Bu antlaşmada Müslüman olmayan Araplara ve Yahudilere, azınlık, zımni, muamelesi yapılmadığı anlaşılmaktadır. Sonradan fıkıhta işlenen zimniliğin nasıl ortaya çıktığını araştırmak gerekir. Zimnilere verilen ve onlardan alınan haklar özetle şöyleydi, zimniler azınlıktır, azınlık haklarından yararlanırlar. Dinlerini, dillerini okuyup okutma hakları olup savaşa, askere alınmazlar, ama ticaret ve sanat işlerinde tamamen serbesttirler asker alınmadıkları için de ganimetten pay alamaz ve devletin resmi gizli işlerinde çalıştırılmazlar. Fıkıh'ta, İslam hukukunda durumları böyle uygulandı. Askere ve memurluğa alınmamaları toplum içinde aşağılayıcı bir durumdur. İlke Hüseyin Atay, İslam'ın siyasal oluşumu, 114 120 Ankara. Ancak asker alınmamaları onların yararına olmuştur. Çünkü ticari İlmi ve sosyal konularda serbest kalıp zengin olmuşlardır. Sanat karlıkta serbest idi, bu onların ticaret hayatına hakim olmalarını sağlamıştır. Oysa Kur'an'da zımnilik müessesesi yoktur. Kur'an'da geçen ceziye, zımniler için olmayıp devletlerle ilgilidir. Medeniyet tarihinde, yeni bir İslam medeniyeti, ayrıca sözleri iyi dinleyip en güzeline uyan kullarımı da müjdele. Zümer 39-18 İnsanlık tarihi birçok medeniyetin yükseliş ve çöküşü ile doludur. Bu medeniyetlerin çoğunluğu mahalli kalmış ve insanlık tarihine etkileri çok sınırlı olmuştur. Bu bakımdan insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar medeniyetleri mahalli ve evrensel olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Bu yazı da özellikle evrensel medeniyetler üzerinde durulacak ve İslam medeniyetinin insanlık tarihi içerisindeki yeri incelenecektir. Mahalli medeniyetlerden bahsedilme işi bunların önemini veya İslam'ı araştırmalar C3, S3, Ankara, 1989. varlığını reddetmek manasında değildir. Evrensel medeniyetlere malzeme vererek onların daha şümunlu olmalarına katkıda bulunanları elbette ki mahalli medeniyetlerdir. Ancak bunların incelenmesi daha kapsamlı ve uzmanlık alanı araştırmaları gerektirmektedir. Bu bakımdan, bu çalışmada İslam medeniyetinin insanlık tarihi içindeki önemi vurgulanmış ve bunun günümüz İslam dünyası ile olan ilgisi ortaya konmuştur. İnsanlık tarihinde, Şimdiye kadar üç evrensel medeniyet var olmuştur. Bunlar, sırasına göre şunlardır. I-Yunan Medeniyeti, I-İslam Medeniyeti, I-Çağımızda Batı Medeniyeti. Bunları evrensel medeniyet dememizin sebebi, evrene izah etmeye ve onu bir bütün olarak kavramaya çalışmış olmalarıdır. Diğer medeniyetler bunlara malzeme vermiş, ama evrensel karaktere sahip olamamışlardır. Evrensel medeniyetlerin ikinci bir özelliği, evreni bir bütün olarak anlamak ve yorumlamak için çağlarında her türlü bilgi alanına el atmaları ve onları genel bilgi ve kültüre katarak kendi felsefelerini ortaya koymuş olmalarıdır. Mahalli medeniyetlerin bu çok çeşitli bilim dallarını içerdiği görülmemektedir. Şimdi zikrettiğimiz bu evrensel medeniyetleri özellikleriyle ele alıp inceleyelim. 1. Dünya Medeniyeti Yunan Medeniyeti Yunan medeniyetinin altın çağı Aristoteles'in yaşadığı dönem olan MÖ 300'lü yıllardır. Aristoteles, MÖ 322, felsefi ve bilimsel sistemiyle bu medeniyetin zirvesi kabul edilmektedir. Gerçekten de o, hem bilginlik, hem de filozofluk niteliklerini kendinde toplamıştır. Yine bu medeniyetin altın çağı filozoflarından Platon, bu özelliklere sahip değildir. Çünkü Platon sadece bir filozoftu ama bilim adamı değildi. Bu iki filozof arasındaki ilişkiyle evrensel İslam medeniyetinin önemli iki filozofu olan Farabi ve İbn Sina arasındaki ilişki arasında bir benzerlik görmekteyiz. Zira Farabi de Platon gibi sadece bir filozoftu ama bilim adamı değildi. Ancak İbn Sina Aristoteles gibi hem filozof hem de bilim adamıydı. İlk olarak ele alacağımız evrensel dünya medeniyeti olan Antik Yunan medeniyetinden önce birçok mahalli medeniyetler var olmuştur. Bunların en önemlileri Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Sicilya, Girit, İran, Hint ve Çin medeniyetleridir. Bunlardan bazıları evrensel olmaya yaklaşmış önemli medeniyetler olmalarına rağmen genellikle mahalli ve tek yönlü olarak kalmışlardır. Ancak burada, evrensel nitelik taşımadığı ileri sürülebilecek olan bu medeniyetlerden bahsetmeyeceğiz. Yunan medeniyeti MÖ 322 yılında Aristoteles'in ölümüyle gerilemeye başladı ve sönük bir şekilde devam etti. Aristoteles bir dahiydi, ilimde ve felsefede sarsılmaz bir otorite olmuştu. Kendisinden, önce yaşayan bilim adamı ve filozofların bilgilerini toplamış, çok güzel bir şekilde özetlemiş ve felsefesini bunlar üzerine kurmuştu. Böylece hemen her ilimde otorite olmuştu. O kadar ki, bu otoriteye mutlak güven ve inanç, ferdi araştırmayı gereksiz kılmaktaydı. Bir problemle karşılaşıldığı zaman, çözüm için ferdi araştırmadan ziyade, otoriteye başvurma ve gerçekleri onda arama geleneği yerleşti. Mesela, bir atın azında kaç dişin olduğu bilinmek istendiğinde Aristoteles'in Hayvanlar kitabına bakılırdı. Fakat bir atın ağzı açılıp dişleri sayılmazdı. Bu durum böyle bin yıl devam etti. Bertrand Russell'e göre 2000 yıl devam etmiştir. Bir çünkü berasıl İslam felsefesini ve medeniyetini iyi bilmiyordu. İkinci Dünya Medeniyeti, İslam Medeniyeti, İslam. Din olarak Mesih 610 yılında başlayıp 632 yılında tamamlandı. İslam medeniyetinin Kur'an'ın indirildiği dönemle başladığını belirtmek en uygun yoldur. Zira medeniyetin varlığı için önce zihniyetin oluşması gerekir ve İslam medeniyetinin doğuşunu Mesih 680 yılı saymak, yani Emevi Halifesi Miyavi'nin ölümünden sonra başlatmak mümkündür. Çünkü bu zaman zarfında Mısır, İran Suriye, Kuzey Afrika ve Hindistan fethedilmiş, İslam eski medeniyetlerin ilim, kültür ve felsefelerine fiilen varis olmuştu. Bir Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, 5. Baskı, S. 159, New York, 1953. Burada akla gelebilecek soru şudur. İslam'dan önceki bin yıllık bir süre içinden için başka bir medeniyet doğmamış veya Yunan medeniyeti altın çacındaki parlaklığı ilen için devam etmemişti. Yunan medeniyeti devam edemezdi. Çünkü, Yunan medeniyeti sarsılmaz şekilde inanılan ilim otoritesi Aristoteles'i yetiştirdi ve ondan sonra gelenler sadece onu anlamayı en yüksek ilim mertebesi saydılar ve ona mutlak bağlı kaldılar. Daha sonraları Roma ve Bizans medeniyetleri İsa Aristoteles'in ilmi otoritesi altında ezildi. O halde, İslam'ın getirdiği neydi ki, yeni bir medeniyetin doğuşunu sağladı. İslam'ın getirdiği temel esas, bilgi teorisiyle ilgiliydi. Bilgi teorisi, bilginin mümkün olup olmadığını, ilmin ne olduğunu ve nasıl elde edileceğini araştırır. İslam'ın bilgi teorisine getirip yerleştirdiği iki köşe taşı bulunmaktadır. Birinci köşe taşı şudur, ilmin kaynağı Allah'tır, şaşmaz ve gerçek ilim ona aittir. Ondan başka hiç kimse, peygamber de dahil, gerçeği bilmez. İlmin gerçeği ve bütünü Allah'ındır. Bu inanç, İslam'da bir insanın başka bir insan için ilim otoritesi olması inancını yıktı. İnsanı, ancak kendisi için ilim otoritesi olarak kabul etti. O halde gerçek ilim otoritesi Allah'tır. Ama izafili motoritesi, insan için sadece insanın kendisidir. İslam, bu görüşü yalnız bilgi ve kültür olarak ortaya atmakla kalmadı, aynı zamanda bu görüşe inanılması gerektiğini de vurguladı. Yani insanoğlu önce bilecek, sonra onu olduğu gibi inanacak ve üçüncü olarak da o inancın gerektirdiği şekilde davranacaktır. Buna göre, ileri sürdüğü ilkelerde İslam, Başarı için üçlü bir denklem önermekteydi. Biz bu denklemi şöyle ifade edebiliriz. İlim artı inanç çarpı amel eşittir işareti başarı. Ama insan nasıl bilecektir? İşte bunun cevabı ikinci köşe taşını teşkil eder. İnsan Allah'ı gerçek ilim kaynağı kabul edip hiçbir insanı ilim otoritesi kabul etmeyecektir. Derken şunu kastediyoruz. İnsan Kendisinden başka herhangi bir insanın ilmini şaşmaz ilim olarak almayacaktır. İnsanda gerçek ilim ve şaşmaz bilgi yoktur. O, her zaman yanılabilir. İnsanın Allah'tan başka güveneceği tek ilim, kendisinin ulaştığı ilim olacaktır. Ancak Allah'ın insana doğuştan verdiği bir takım akıl ilkeleri vardır ki, zaten bunlar da insanın elde ettiği ilimle çatışmaz bu durumda Kur'an'ın ilmi metoda olan bir katkısını zikretmek yerinde olacaktır. Zira ona göre insanın uyması gereken ve ilmi metodla takip etmesi gereken temel ilke şudur, incelenen bir konuda ilk yapılması gereken, bu konudaki bütün bilgileri toplamaktır. Sonra onları sistemli bir şekilde değerlendirmeye tabi tutarak, fikirleri ölçüp biçerek ve karşılaştırarak en doğrusunu ortaya koymak gerekir. Ancak bununla da kalmayıp kendi hayatımızı ve davranışlarımızı bu en doğruya göre düzenlemeliyiz. İki Kur'an'ın insanoğluna getirdiği en büyük armağan, işte bu ilim metodudur Aslında Kur'an'ın belirlediği bu metot, insanın aklı ile bulduğu ve uyguladığı bir metottur. Burada Kur'an akıl ile birleşiyor. Ancak Kur'an buna, 2 Zümer 39 18. yeni bir şey katıyor. O da, bu ilmi metot ile bulunan sonuca uymayı gerekli kılmasıdır. Görülüyor ki, Kur'an, insanda var olan bilgileri bir ilim verisi olarak kabul ediyor, ama onların doğru veya yanlış olabileceğini vurguluyor. Bunu, bu bilgilerin içinde en doğrusunu bulmayı tavsiye etmesinden anlıyoruz. Kur'an, insanın ilmi metotu kullandığı zaman doğruyu ve en güzeli bulacağından emindir. O halde Kur'an'ın önerdiği bilgiyi elde etme yolu kısaca şu kademelerden geçmektedir. a. Bilgi toplamak. b. Toplanan bilgileri kendi aralarında karşılaştırmak. c. İçlerinden en doğrusunu seçerek sonuca varmak. d. Seçilen ve varılan en doğruya uymak. e. Doğrunun tespitinde saf aklın, akala selimin hakem olması. Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız gelişmelerde Kur'an ve ilim paralellik arz etmektedir. Ancak bundan sonra Kur'an iki önemli yenilik getirmektedir. Biri, sonuca varmak için yapılacak zihni çalışmaya yön vermek ve amaç göstermektir ki, bu da insanı varılacak sonucun en doğru ve en yararlı olmasına dikkat etmeye teşvik etmektedir. Dolayısıyla bu ilke, sonuca varmanın ölçüsüdür. Bu seçimin sorumluluğu insanın bizzat kendisine, aklını kullanmasına aittir. Diğer ikinci yenilik ise varılan sonucun niteliğine göre değerlendirilmesi ve buna göre hakkında hüküm verilmesidir. Diğer bir deyimle, insanın ulaştığı, sonucu uygulaması, icra etmesi ve ona uyma zorunluluğudur. Yani burada saymış olduğumuz beş işlemde göstereceği ihmal ve kötü niyetine göre günah işlemiş olması bu ikinci ilkenin ihlali neticesindedir. Bu ilmi metotla varılan sonuca uygulanacak hükümler, Kur'an'ın vereceği hükümlerin kaynağı oluyor. Yani burada sonuç, Kur'an'ın vereceği hükme göre daha önceden tespit ve tayin edilmiyor. Kur'an'ın vereceği hüküm, ilmi metotun gerektirdiği ilmi sonuca bağlı kalıyor. Bunu şu şekilde anlatmak, konunun daha iyi kavranmasına yardımcı olacaktır. Ayer ilmi metotla varılan sonuç, kesinlikle insan yararına ise, onu uymayı ve onu uygulamayı kuran din yönünden zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bu zorunlu kıldığı hükme iki tip müyeyi de uygulamaktadır. Birinci müyeyi de, yapana büyük mükafat vermesedir. Çünkü iş çok faydalı olduğu için, Yapan da büyük çapta mükafata hak kazanır. İkinci müyeyi de ise, yapmayana ve ihmal edene büyük ceza verilmesidir. Böylece işin yapılmasını mükafat ve ceza kullanarak teminat altına almayı amaçlar. Adaleti mükafatlandırır, haksızlığı ve zulmü cezalandırır. B.R. ilmi metot kullanılarak varılan sonuç, insana çok zararlı ise, Kur'an onu uygulamayı yasaklıyor. İnsanı, bu kadar zararlı bir iş yapmaktan men etmek için, onu yapmayana ödül veriyor, yapana ise ceza veriyor. Böylece, insanı zararlı işler yapmaktan alıkoymak için hem mükafat, hem de ceza desteğini kullanıyor. Mesela içki içmek, insana zararlı olduğu için, içmeyene mükafat, içene ceza veriyor. Buradaki, cezayı yalnız hukuki ceza olarak anlamak doğru decildir. İçkinin nasıl cezası fiziki rahatsızlıklardır. İçkinin sebep olduğu hastalıklar, sakat doğumlar, gerize kalılıklar, adam öldürmeler, trafik kazaları fiziki ceza kapsamına girer. Bu suretle Kur'an, insana zararlı olan içki ve benzeri uyuşturucu ve keyif veren maddeleri kullanmayı engelliyor. C eğer, ilmi metotla ulaşılan sonuç insanlara faydalı ise, Kur'an onu uygulamayı tavsiye ediyor ve yapanı faydanın derecesine göre mükafatlandırıyor, yapmayanı da cezalandırmıyor. Çünkü böyle bir sonucun başkalarına zararı yoktur. Değer ilmi metot kullanılarak varılan bir sonucun uygulanması, insana az zarar ve dengesizlik, uygunsuzluk veriyorsa, İslam onun yapılmamasını tavsiye eder, yapmayanı beğenir ve iyi karşılar. Yapanı yermek yetinir ve ayrıca ceza vermez. E, ilmi metod bir şeyin zararlı veya yararlı olduğuna hükmeder. Kur'an ise zararlının yapılmamasını ve yararlı olanın yapılmasını kesin hükme bağlar ve insanı bundan sorumlu tutar. Uygulama hakkındaki bu dini hükümler. Sonucun insanın madde ve manevi varlığına en yararlı veya en zararlı oluşuna göre ve keze en yararlı veya en zararlı olana yakınlık derecesine göre belirlenir. İkinci evrensel dünya medeniyeti olan İslam medeniyetinin en önemli dayanak noktası bilgi teorisi olduğu için bu konuya biraz daha ayrıntılı olarak girdik ve bu konuda İslam'ın yaptığı katkılardan kısaca söz ettik. Aslında İslam medeniyetinin diğer... Bazı önemli meseleleri üzerinde de durmak istiyoruz. Ancak konunun bütünlüğünü bozmamak için önce 3. Dünya Medeniyeti olarak gördüğümüz çağdaş batı medeniyetini konumuza olan ilgisi yönüyle ele alıp tekrar İslam Medeniyeti ve bu medeniyetin çöküşü üzerinde duracağız. Nihayet sonuç olarak da İslam Medeniyetinin yeniden doğuşu sorunlarına genel olarak değineceğiz. 3. Dünya Medeniyeti Çağdaş Batı Medeniyeti, insanlığın tarih boyunca meydana getirdiği üçüncü evrensel medeniyet bugünkü Batı Medeniyetidir. Çağımıza damgasını vuran bu medeniyet, İslam medeniyetinin artık çökmeye başladığı 13. asırdan sonra oluşmaya başlamıştır. Zira bu medeniyetin başlamasındaki en önemli etken İslam medeniyetidir. Batılıların bu medeniyetle temasları bu asırda olmuştur. Hristiyanlık ve Batı dünyası, İslam medeniyetiyle temasa geçip onu iyice tanımadan önce uzun asırlar boyunca evrensel bir medeniyet kuramamıştır. Çünkü medeniyetler fizik kanunların da olduğu gibi aniden ortaya çıkıp sonra yok olmazlar. Bizce medeniyetler aslında canlı organizmalar gibidir. Aynen bir canlı gibi yavaş yavaş büyür, gelişir ve nihayet çökerler. Halbuki Batı İslam'dan önceki 10 asır içinde Yunan medeniyetine varis olduğu halde bir medeniyet kuramamıştır. Ancak İslam medeniyeti doğduktan sonra medeniyet kurmanın esaslarına ve köşe taşlarına sahip olmuştur. İslam, medeniyetinin köşe taşlarını yukarıda anlattık. Böylece İslam medeniyeti Yunan medeniyetinden başka bir medeniyet kurma örneği vermiş ve fiilen de imkanını göstermiştir. Artık başka medeniyetler kurulabilir. Yunan medeniyeti, Allah'ın insana verdiği aklın gereği olarak ferdi çabalarla ortaya atıldıktan sonra, onları birleştiren bütünleştirici olarak doğdu. Daha önce Yunanlıların bağlı oldukları bir ilim otoritesi bulunmuyordu. Ancak, bu ferdi çabaları Aristoteles bir araya getirince, hem Yunan medeniyeti darboğaza girdi, bir bakıma piramidin zirvesine ulaştı, hem de ilmi otoritesi vücut buldu. Fakat bunun gerçekleşmesiyle çöküşü başladı ve çöküş ancak yeni bir medeniyetin, yani İslam medeniyetinin temelinin atılması ile son buldu. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi, İslam, insana metot getirdi. Başka bir deyişle İslam, insanın bilebileceği ve bazı durumlarda bilip uyguladığı halde, bazı durumlarda dayanılıp kaldığı ilmi metotunu her hususta kullanmaya insanı davet etti ve insana, onu hayatın çeşitli alanlarına nasıl uygulaması gerektiğini sözle, Kur'an'la, anlattı. İlk muhatabı Müslümanlar olduğu için, bu bilgi teorisini uygulayarak bir evrensel medeniyet kurdular. Batı, İslam medeniyetiyle tanışınca, aynı ilmi metodu kullanarak ilim otoritelerini ve başta Aristoteles'i yıktı. Hür ilim otoritesi, ilim yapan herkesin kendisi oldu. Bu da ilmi şahsiyeti, Ferdi üyiyeti ortaya çıkararak ve destekleyerek çağdaş Batı medeniyetini meydana getirdi. Batı ilim otoritesi ilim adamının, kendisidir. Hiçbir ilim adamı diğeri için otorite teşkil etmez. Bu demek değildir ki, biri diğerinden istifade etmemektedir. Birisinden istifade etmek başka, onu şaşmaz gerçeği söyleyen biri olarak kabul etmek başka şeydir. İlim, şahsi çaba ve araştırma ile ilerler. Batıda ilim otoritesi ortaya çıktığı zaman, araştırma duracak, Batı medeniyeti de duraklamaya başlayacak ve bu durum devam ederse çöküp gidecektir. Burada medeniyet konusunu ele almamızın sebebi, aslında çağımızda sorun haline gelen İslam medeniyetinin yeniden canlanması meselesidir. Ancak bu konu birçok meseleyi de ilgilendirdiği için daha etraflıca incelenmelidir. Zannedersem İslam medeniyetinin neden durgunlaştığı üzerinde durursak konumuza ilgili birçok sorunu daha iyi gün ışığına çıkarabilir ve bir çözüm önerebiliriz. Bunu açıklamak bizim asıl amacımızdır. Bunu biraz olsun gerçekleştirebilmek için İslam medeniyetinin çöküşü üzerinde durmak istiyorum. Bunu yaparken de konuya olan yaklaşımımı biraz açmak durumundayım. Şimdi biraz da bundan bahsedelim. 4. Dünya Medeniyeti 1. İslam medeniyetinin çöküşü, 2. Evrensel Dünya Medeniyeti 1. hicri asırda, 7. Miladi asır, başlamış ve 4. hicri asırda, 11. Miladi asır, en yüksek düzeyine çıkmış, bundan sonraki asırlarda yaratıcılığını yavaş yavaş kaybetmeye başlamış ve günümüze kadar kabuklaşmış ve donmuş bir şekilde ulaşmıştır, 4. Asırda oluşan İslam medeniyetinin dinamizminden bugüne hiçbir şey kalmamıştır. İslam medeniyeti bize göre artık çökmüştür. Günümüzde yerel kültür ve düşünce biçimleriyle de birleşerek ve donuk bir yaşayış biçiminde varlığını sürdürmektedir. Baskın batı medeniyetinin karşısında bu medeniyetin yok olması kaçınılmaz görülmektedir. Ancak İslam medeniyetinin yok oluşu Müslümanların da sonu mu olacak? Yoksa İslam ülkeleri ve Müslümanlar yeni bir medeniyet mi vücuda getirecekler? İslam'ın yeniden canlanacağı, yeni ve evrensel bir İslam medeniyetine doğru temellerin atılmak istendiği ve bu alanda bazı fikri kıpırdamaların olduğu söylenebilir. Yeni bir İslam medeniyeti için başarılması gereken ön şartlar nelerdir? Bu sorumuzu cevaplayabilmek için biraz geçmişe giderek İslam medeniyeti tarihine bir göz atmalıyız. Yeni İslam medeniyetinin fikri temellerinin oluşması için öncelikle düşünce düzeyinde temellerinin atılması gerekir. Yukarıda İslam medeniyetinin, bilgi teorisine iki köşe taşını yerleştirmekle kurulduğunu anlattık. Bunu ilk Müslümanlar uyguladılar. Onlar Ezeh, Muhammed'in peygamberliğine kesinlikle inandıkları halde, onu Allah'tan aldığı vahyin dışındaki bilgilerde mutlak ilim otoritesi olarak kabul etmemiş ve ona itiraz etmişlerdir. Burada önemli nokta, onun yapılan itirazları kabul etmiş olmasıdır. İtirazlar, onun peygamberliğinden şüphelenmeyi gerektirmediği için o da itiraz edenleri dinden çıkmış veya kafir saymamıştı. Genellikle böyle durumlarda peygambere söylediği, sözün vahimi, Yoksa kendi fikrimi olduğunu sorarlardı. O da vahiyse vahiy, değilse kendi fikri ve görüşü olduğunu söylerdi. Bir konuda yanılınca peygamberliğinden şüpheye düşüleceğinden çekinmiyordu. Çekinse de bile yine de doğruyu söyleyecekti. Çünkü dürüstlük zaten onun peygamberliğinin bir gereğiydi. Peygamberliğinin dayanağı dürüstlüktü. Peygamberliğinden şüphe edilmesin diye yalan söyleyemezdi. Bu açıdan ilk Müslümanlar vahya asla itiraz etmiyorlardı çünkü vahiy Allah'ın sözüdür. Allah şaşmaz bilge sahibidir. Ancak vahiyi anlama hususunda soru sorma hakları vardı. Bu hakkı kullanıyorlardı. Eğer peygamberin söylediği söz peygamberin kendi fikri ise ve onların bilgilerine ters düşüyorsa ona itiraz ediyorlardı. Bazen de itirazlarında haklı çıkıyorlardı. İlk Müslümanların Peygamberin vahiy olan ve olmayan sözlerini ayırmaları, bilgi kaynağı bakımından çok önemliydi. İlk Müslümanların ilmi şahsiyeti, fikir ve ilim yapma hürriyeti böyle teşekkür etmiştir. Buna göre, yabancılardan aldıkları veya öğrendikleri bilgileri tam otorite olarak kabul etmemişlerdir. Aldıkları bilgiler vahiy olmadığı için, onların süzgeçten geçirilmeleri gerektiğini iyi kavramış ve buna inanmışlardı. Çünkü benim seyecekleri söz ve fikirlere dayanarak üretecekleri iş ve fikirlerden Allah katında hem dünyada hem ahirette sorumlu tutulacak ve sorguya çekileceklerini iyi biliyor. Buna inanıyor ve buna göre davranıyorlardı. Ancak diyebiliriz ki İslam'ın 3. asrından sonra Müslümanlar buradaki önemli bilge ilkelerini gereği gibi uygulamamışlardır. Nitekim bilgi teorisinde arz ettiğimiz iki köşe taşının belirlediği esaslara göre hareket etmemişlerdir. Halbuki yukarıda belirttiğimiz gibi, ilk Müslümanlar bu ilkelere gereği gibi uymuşlar ve evrensel bir dünya medeniyetinin temellerini atmışlardır. Ancak sonraki Müslüman nesiller, bu iki köşe taşının belirlediği esaslardan vazgeçtiler ve bu ilkelere öncekiler gibi cesaret ve samimiyetle bağlanıp hareket etmediler, İslam medeniyeti de gerilemeye ve söğmeye yüz tuttu, donuklaştı ve en nihayet çöktü. Burada asıl önemli olan, ilk Müslümanlar ile sonrakiler arasındaki farkı göz önüne sermek ve bu farkı herkesin anlayacağı şekilde açıklamaktır. Bunu yapabilmek için tekrar bilgi teorisini ve iki köşe taşını hatırlamamız lazımdır. Birinci köşe taşına göre gerçek ilim Allah'ındır, insanın değildir, İnsan peygamber de olsa, ancak izafi şekilde bilge sahibi olabilir, bazen yanlış da yapabilir. İkinci köşe taşına göre de insan bilebileceği ilmi kendisi yapmalıdır ve bir insan başka bir insan için, mutlak ve şaşmaz ilim otoritesi olamaz. Bunun sonucu olarak, Allah'tan sonra ilim otoritesi izafi de olsa insanın kendisidir. Çünkü ilminden, inancından ve davranışından insanın kendisi sorumludur. İlk Müslümanlar böyle bildi, böyle inandı ve böyle davrandı. Sonrakiler de, öyle bildiler, öyle inandılar, ama öyle davranmadılar. Öyle davranmamalarının sebepleri çoktur, fakat biz esas sebep üzerinde duracağız. Bunu anlamak ve bilmek çok zor değildir. Bilgi teorisini uygularsak, sebep kolayca anlaşılır. İlk, Müslümanlarla sonrakilerin birleştikleri ve ayrıldıkları hususlar şunlardır. Birinci gerçek ilim sahibi Allah'tır. Ondan başkası gerçeği olduğu gibi bilemez. Önceki ve sonraki nesiller bu ilkede birleşmektedir. İkinci insan, ilmi bilgileri olduğu gibi bilemez. Ancak onlarla ilgili izafe bilgi sahibi olabilir. Burada nazar olarak öncekiler ve sonrakiler birleşirler. Ancak öncekiler fiilen de buna göre hareket ederlerdi. Sonrakiler ise insanın da mutlak ve gerçek ilme sahip olacağı fikrine göre hareket ettiler ve ağlada etmektedirler. İlim kaynağında sapma oldu. Üçüncü peygamberin vahiy olmayan sözlerinin gerçek ve mutlak ilmi ifade etmediğini İlk Müslümanlar bildikleri halde, sonrakiler peygamberin beşeri fikir ve sözlerini de vahiy gibi mutlak gerçek ve şaşmaz bilgi olarak kabul ettiler. Böylece ilim metotundan sapmalar başladı. Dördüncü peygamberin sözleri, zamanında tespit edilip peygamberin kontrolünden geçirilmediği için ve peygamber, vahyin dışında ayrı bir ilim otoritesi gibi kabul edildiği için. Dava ve ideoloji sahipleri kendi davalarını ve fikirlerini destekleyecek birçok sözlü peygambere isnat ederek, onun söylediğini ileri sürdüler. Böylece birinci köşe taşından ikinci sapmalar ortaya çıktı. Bu sapma daha disu durulmasıdır. Beşinci artık peygamberin, Allah'tan aldığı vahiy dışında beşeri yönüyle bir insan olarak elde ettiği bilgiler de vahiy gibi kabul edilince, Sonraki Müslümanlar peygamberin beşeriye yönünü örnek alarak, başka, insanların da mutlak ve gerçek ilme ulaşabileceğini düşünerek onları da peygamber gibi ilim otoritesi kabul ettiler. Gerçi İslam bilginleriyle yapılan münakaşalarda, bunun İslam'a aykırı olduğunu fikren kabul etmek zorunda kaldılarsa da, fiili olarak, insanın ilim otoritesi olduğunu kabul etmekten vazgeçmediler, bunda direttiler. Böylece, Allah'ın yanında insanoğla da bir ilim otoritesi olarak ortaya çıktı. Yunan medeniyetinde görülen aristoteles tip ilim otoriteleri İslam'da da meydana geldi. İnsanlar, bunların etrafında halka oldular ve sınıflara ayrıldılar. İşte en büyük sapma burada başladı. 6. peygamber zamanında, vahiy yoluyla Allah'ın bir mesele hakkındaki hükmü öğrenilebiliyordu. Ama, Peygamberin ölümünden sonra Allah ile doğrudan temasta olan hiç kimse yoktu. Fakat, Allah insana bildirmek istediklerini Kur'an'da bildirmişti. İnsanın anlamasının imkansız veya zor olacağı yerleri açıklamada da elçisini görevlendirdi. Peygamber ölmeden önce insanın vahye, yani doğrudan Allah'ın bilgisine ihtiyacı kalmayacak şekilde vahiy tamamlanmıştı. O halde insan her zaman Kur'an'la temasa geçip onu öğrenecek, onu yorumlayacak ve onun dışında kalan hususlarda kendi aklına ve ilmine göre hareket edecektir. İşte Müslümanların ilk üç veya dört nesli böyle hareket etti. Sonrakiler, bu öncekileri ilim otoritesi, Allah'ın mümtaz kulları ve yanılmaz alimleri olarak kabul etmekle bilgi teorisiyle ilgili ikinci köşe taşını kırdılar, ufalttılar. Kendilerinden kendilerini değil, öncekileri sorumlu tuttular, yani yanlış veya doğru yapma sorumluluğunu kendileri yüklenemediler, öncekilerin sırtına yüklediler. Klasik deyim ile taklitçiliği tercih ettiler. Öncekiler de kendilerine yüklenen bu ağır yükü kaldıramadı ve İslam medeniyeti de böylece çöktü. Kısaca, İslam medeniyetinin yıkılışı, Kur'an'ın mutlak ilim kaynağı olduğunun unutulması ve insanın başka bir insanı mutlak ilim otoritesi olarak kabul etmesi sonucunda meydana geldi. Yedinci ilk Müslümanlar taklitçi değildi, kendi bilgilerine ve anlayışlarına göre hareket ediyorlardı. Sonrakiler taklitçi oldu ve taklidi yalnız kendileri için değil, başkaları için de meşru görmenin ötesinde zorunlu kıldılar, artık herkes taklitçi olacaktı ama, Kimi taklit edecekti? İlk Müslümanlar herhangi bir kural koymamışlardı. Buna karşılık, sonrakiler yani taklitçiler, ilk Müslümanların en iyisini yapmış olducunu, onların kutsallığını kendi kendilerine kabullenmişlerdi. Burada özetlemeye çalıştığımız bu noktalardan da anlaşılacağı gibi, taklitçilik İslam medeniyetinde ilmi durgunluğu başlatan çok önemli bir etkendir. İslam serbest düşüncesinde 14 asrını ilk 3 asrını taklitsiz, serbest, hür düşünceli asır kabul edersek, daha sonraki 12 asır süresince İslam'ın, taklit karanlığına yani düşüncesizliğe ve düşünme düşmanlığına saplanıp kaldığını görürüz. Taklidin sözlük anlamı, kurbanlıkların veya herhangi bir hayvanın tanınması için boynuna tasma takmaktır. Bu 11 asır içinde sayıları ancak bir elin on parmağını geçmeyen taklit aleyhtarı alim gelmişse de, azınlıkta ve etkisiz kalıp hiçbir yenilik ve düşünme faaliyeti başlatamamışlardır. Sonraki nesiller taklit kelimesinin gerçekte bu kadar hafif sözlük manasını nasıl şeriatlaştırdılar ve büyük düşünür kabul edilenler bile nasıl bu gerdanlığı takınmayı bir meziyet saydılar. İnsanoğlu bir defa yanılmaya görsün. Artık kendisini kurtarması imkansız gibidir, Yunanlılar insandı, Aristoteles'i şaşmaz ilim adamı kabul etmekte yanıldılar, sonra gelen diğer milletler de bu yanılgıya uydular ve öyle devam ettiler, Hristiyanlar da insandırlar, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu öncekiler bir defa kabul ettiler diye artık sonrakiler de bunu destekleyip durdular. İsa'nın oğul olduğu keyfiyeti için tarih boyunca Hristiyan ilahiyatçıları ve filozofları milyonlarca kitap yazarak bu yanlışı yaymaya ve gerçekmiş gibi kabul ettirmeye çalıştılar ve hala da çalışmaktadırlar. Ama İslam dini, Hristiyanların yanılgısını düzeltmeye çok önem verdiği halde düzeltemedi. Hristiyanlar yanılgılarını hala devam etmektedirler. Demek ki ilimde yanılgı kolayca düzeltilebiliyor dindeki yanılgı düzeltilemiyor. Çünkü ilim objektif, din ise sübjektiftir. Dini hurafe ve yanlışlar ilim sahasının dışına itilince düzeltilme imkanı kalkıyor. Burada çok önemli bir hususa değinmek gerekiyor. O da İslam dininin, objektifliği ve ilmiliği imanın önüne geçirmesidir. Bunun iki sonucu olur. Birincisi, İslam'ın insanlar arasında ortak olan aklın ilkelerine ve ilim verilerine uymaya çağırması ve onlara dayanmasıdır. İkincisi ise, İslam'ın, ilmiliğe ve objektifliğe dayandığı için, vuku bulan yanlışların düzeltilmesine imkan vermesi ve bunun zorunlu bir metot olarak kullanılmasını dini bir görev saymasıdır. Sonraki Müslümanlar Kur'an'a inandıklarını ilan edip durdukları halde, Kur'an'ın kendilerine tanıdığı hür fikirliliği, Hür düşünceyi ve onlara verdiği şerefli dereceyi kaldıramadılar ve bunun altında ezildiler. Kur'an anlaşılmayacak bir kitap da değildir. Kur'an'da açıkça insana ferdiyet, ilmi şahsiyet ve hüviyet veren şu ayet yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız bilgi teorisi ve ikinci köşe taşına esas teşkil eder. Ayrıca sözleri iyi dinleyip en güzeline uyan kullarımı da müjdele. İşte onlar Allah'ın gösterdiği doğru yolda olanlardır. İşte onlar öz akıllılardır. 3- Bu ayetin, düşünerek sonuca varmaya verdiği kıymeti taklitçiler kavrayamadılar, yani boyunduruk altına girdiler ve böylece yere kapaklandılar. Üstelik bundan da zevk aldılar ve şeref payı çıkardılar. Taklidim terim manası, başka bir insanın sözüne, sırf o insanın sözü olduğu için uymaktır. Taklitçiler bundan rencide olmamaktadır. Ama şu da bir gerçektir ki onların etkisiyle artık İslam medeniyeti yaşamamaktadır. İslam medeniyetinin yıkılmasının şerefi ünlem taklitçilere aittir. Bundan şeref duysunlar Bu beyanımıza verecekleri cevapta şüphesiz taklitçiliği tam yapamamaktan yakınacaklardır. Böylece hale yıkmaya 3 Zümer 39-18 devam ettiklerini tekrar ortaya koyacaklardır. Ama ne yazık ki, bunun farkında bile değillerdir. Bütün bunlar bize çok önemli bir noktaya getirmektedir. Batı medeniyetinin bugün içine girdiği bunalım açık bir şekilde hissedilmektedir. Birçok sosyal ve ahlaki sorunların yanında, bilim ve teknolojiyi haksız ve dengesiz kullanma, çevre kirliliği, tabiata ve insan duygularının tatminsizliğine olan duyarsızlık bu medeniyeti bir çöküşün eşiğine getirmiştir. Batıda görülen bu olumsuz gelişmeler yanında İslam medeniyetinin de bir atılımın eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hakikatler bizi yeni bir evrensel İslam medeniyetinin doğabileceğini ileri sürmeye zorlamaktadır. Şimdi bu durum üzerinde bazı görüşler belirtebiliriz. Yeni bir İslam medeniyetinin doğuşu, dünya, bundan sonra dördüncü bir dünya medeniyeti beklemektedir tarihteki evrensel veya mahalli medeniyetlere bakıldığı zaman, insanoğlunun bu ümidini İslam'ın gerçekleştirebileceği görülür. Çünkü, İslam, tarihte birinci örneğini vermiştir. Zamanımızda da tarihte kurmuş olduğu cihan medeniyetin ilkelerini ve dinamizmini verebilecek güçte ve kezaka kaynatı kuşatıcı anlayışa ve evrensel ruha sahiptir. İnsanoğlu, Atalarından kalan bir evi, içinde yaşadığı zamanın gereklerine ve hayat şartlarına göre yeniden inşa etmek zorunda kalır. Çünkü eski ata evi, onun ihtiyacını artık karşılamaktan uzaktır. Eski evi, yıkar, yerine yenisini yapar. Eski evden, yenisinin inşasında kullanacağı sağlam ve dayanıklı malzemeyi seçip alır, işe yaramayan malzemeyi atar aynı şekilde yeni İslam medeniyeti için gerekli olan tutumda eleştirel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda geçmiş kültürümüzden günümüzü ilgilendiren hakikatleri seçip ayırabiliriz. Böyle bir yaklaşımın modern bilimlerden nasıl bir başarı getirdiğini batı medeniyetinde gördük. İslam medeniyetinin de tekrar dirilmesi ve evrenselleşmesi için bu tutum şarttır. Burada önerdiğimiz eleştirel yaklaşım, İkinci dünya medeniyeti olan İslam düşünce tarihinin en temel anlamda ilmi metotunu teşkil ettiği gibi, yeni doğacak olan İslam medeniyetinin de ilmi metodunun özünü oluşturacaktır. Burada ilmi metot derken en geniş anlamda iki şeyi kastediyoruz, birincisi, bilinen akıl ilkelerini kullanarak verdiğimiz hükmün doğru olup olmadığını kontrol etmek. İkincisi ise, mümkün olduğu kadar çok deneysel bilgi verisi elde ettikten sonra bu veriler arasında karşılaştırma yaparak bizi sonuca en kısa ve en emin yoldan götürecek olanı seçmektir. Bu metot elbette her ilimde değişik şekillerde ve o ilmin konularına uyacak şekilde uygulanır. Ancak burada doğruyu bulmanın genel şekli olarak açıklamaya çalıştık. Çünkü burada bizi asıl ilgilendiren, bütün ilimlerin en genel anlamda yansıdıkları bir medeniyeti nasıl oluşturduklarıdır. Yeni İslam medeniyetinin oluşmasında da bu ilmi metot önemli rol oynayacaktır. Zira bugün bizler de eski İslam medeniyetinden miras kalan bilgileri, gözden geçirip günümüzde geçerli, yani bizim için doğru olanlarını, günümüzde geçerliliğini yitirmiş, yani yanlış olanlarından ayırt etmek durumundayız. Aksa alda İslam'ın yeni bir evrensel medeniyet olarak tekrar doğması söz konusu olamaz. İlk Müslümanların sahip olduğu iyi kötüden ve sağlamı sakattan ayırma maharetini şimdikilerin de kazanmaları ve aynı zamanda samimiyet ve ciddiyetle tatbik etmeleri lazımdır. Eskilerin eserlerini ezberlemenin, kitabı teybe almaktan bir farkı yoktur. Bu durumda kitaban bir nüsa daha fazla baskı yapmasından öteye geçilemez. Yeniler içinde eskilerin metotlarını bilenler yok değildir. Bu sonrakilerde eksik olan ilmi cesarettir. Bu cesaretsizlik ve sünepelik onların zihinlerini verileni olduğu gibi tekrar ederek çalışmaz hale getirmiştir. Kendisine verileni olduğu gibi tekrar eder, verilenden başka bir şey ortaya koyamazsa ezberlediği kitabı aşamaz. Çünkü düşünerek ve muhakeme ederek eskilerden başka bir neticeye varmak bir suç. Günah ve çoğu kez de küfür sayılmıştır ve bu tutum bugün de devam etmektedir. İslam dünyasının yegane çıkmazı budur. Aslında, ilk Müslümanların sahip oldukları bu anlayışın kaynağı, bugün daha açık olarak Müslümanların elindedir. O da Kur'an'dır. Müslümanlar birinci defa ayırt etme, seçip alma kabiliyetiyle medeniyet kurdular. Bunu tekrar yapabilecek asıl kaynağa sahiptirler. Ne yazık ki, bunu söyleyen varsa da metot ve yolunu gösteren yoktur. Yol ve metot. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız gibi eski ilim otoritelerinin içinde bulundukları kaleyi yıkıp kalenin içindeki işe yaramayan molozları atmaktır. İşte bu da insanın kendini fethetmesidir. Demek oluyor ki medeniyet kurmanın ana temelleri ve köşe taşları her medeniyet için aşağı yukarı aynıdır. Ancak yere, yurda Bölgeye, milletin kültür düzey ve niteliğine ve işlenen konunun özelliğine göre değişiklik ve gelişmeler göstermesi, yeni ve değişik fikir, uygulama ve ilkelere dayanması, kendine has sonuç, yargı ve insani davranışlara ulaşması, her medeniyeti diğer medeniyetlerden ayıran özelliklerdir. Medeniyet kurmak, öyle bina, köşk, okul, gemi, yol yapmak gibi olmaz biz medeniyet kuracağız nasıl ve nereden başlayacağız, gibi bir şekilde de olmaz. Bu gibi yapılarda ne yapılacağı önceden kestirilir, tayin edilir, buna göre malzeme toplanır ve bina yapılır. Medeniyet, böyle hedefi daha önce tespit ve tayin edilerek peşin fikirlerle kurulmaz ve meydana gelmez. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız ilmi metodu, toplumun her ferdi, heves ettiği meslekteki çalışmalarına uygular ve mesleğine samimiyete sarılarak bütün gücüyle uğraşır. Sonra hepsi kendiliğinden bir araya gelir ve medeniyet bu suretle kendiliğinden kurulur. Yoksa, öyle güdümlü medeniyet evrensel olamaz. Müslümanların, inandıkları Kur'an'ın şu ayetindeki tavsiyeye her sahada uymaları inançlarının gereğidir. Çünkü uydukları zaman yapıcı oldukları, görüldü. Uymadıkları zaman yıkıcı olmalarının acısını yalnız kendileri değil, dünya çekiyor. Kur'an bir meseleyi, belirli bir zaman diliminde ya da bir olay dahilinde anlatmış ve iş bitmiş değildir. Onun genel emir ve tavsiyeleri herkes için süresizdir ve bir zamana bağlı değildir. Kur'an'in son oğlunu konu alır, onun hayat, sosyal, ekonomik ve fiziksel kanunlarına ışık tutar. İşte bilgi teorisinin ve ikinci köşe taşımızın dayandığı bu süresiz manayı ifade eden Kur'an ayetini burada bir daha tekrar edelim. Ayrıca sözleri iyi dinleyip en güzeline uyan kullarımı da müjdele. İşte onlar Allah'ın gösterdiği doğru yolda olanlardır. İşte onlar öz akıllılardır. 4. Birinci cümle hem metot hem de mutlak fikir hürriyeti getirmiştir. Medeniyet için gerekli olan ilim, hem metot hem de hürriyet ister. Hür düşüncenin şartı, şartsız olmaktır. Düşünce şarta bağlanırsa, düşünen herkes kendi şartlarını ileri sürecektir. Böylece düşünceler kendi şartları ve kalıpları içinde birbirlerinden kopuk kalacak ve aralarında diyalog bulunmayacaktır. Aralarındaki çatışma ve faaliyetlerden kuvvet ve canlılık kazanamayan düşünceler, ipek böceği gibi kendi kozlası içinde canlılığını yitirecek ve ölüp gidecektir. Müslümanlar metot ve hür düşünce alışkanlığını elde ettikleri zaman, yeni bir medeniyet kuracaklardır. Ve bunun için diyorum ki, hür düşüncenin ilk adımı, ona saygı duymaktır. 4 Zümer 39 18. İnsanı en sağlıklı kontrol eden öğretidindir. Benim tespitime göre Batı, bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunu çökertmek için, ilmi ve kültürüyle siyaseti ve silahı ile hücuma geçti. Bunlardan her birinde uzmanlaşmış insanlardan kendi çıkarlarına göre hareket edebilecek olanları seçerek onlar vasıtasıyla toplumda ve millette gedikler açtı. Bu gediklerden öyle engeller yerleştirdi ki, insanların birbiriyle kolay anlaşıp diyalog kurmalarını önledi. Böylece milleti böldü ve birbirine düşman yaptı. Daha önemlisi benim tezimi bilmiş gibi davrandı, milleti, millet olmaktan çıkarmak için. Halkın dinle hücum etti ve dini bütün olumsuzlukların tek sebebi o olarak gösterdi. Bu konudaki başarısı gittikçe artmaktadır. Benim tezim ise şudur, milleti millet yapan iki temel unsur vardır. Bunlardan biri din, diğeri ise dildir. Din, bir milletin manevi şahsiyetini bilinçli bir şekilde örer ve kutsal değerler sisteminin hem temelini teşkil eder hem de onları dokuyarak oluşturur. 1808'de İstanbul'da İngiltere Büyükelçilik katibi olan Stratford Channing, Osmanlı İmparatorluğu ve Türk Milleti hakkında tarihi bir reçete vermiştir. Ancak ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1993'te hala bu reçetenin felsefesine göre hareket eden bazı siyasiler çıkabiliyor. Akademik umvana sahip olduğu ve siyasi önder rolünde bulunduğu halde, Müslümanları geri bırakan unsurun Kur'an olduğunu söyleyebiliyor ve Kur'an'a inananlar da onu destekliyor. Kur'an'ı kaldırsın diye, ne kadar kafasız ve Kur'an'ın değimiyle davardan aşağı Müslüman olmak ne kadar acıklı. Stratford Canning'e göre, 1. Osmanlı İmparatorluğu Avrupalılaşmak için İslam dinini terk etmelidir. 2. Türkler yenilik yapacak kabiliyette olmadıklarında eski yurtlara Orta Asya'ya gitmelidir. Üçüncü üslem dini, ilerlemeye engel başmuzdur ve bir canı vardır, bir, bütün olumsuzluk, becerisizlik, başarısızlık ve yenilgileri düşmanlara ve onların kötü niyetlerine isnat etmek, bugüne kadar yapılmakta olan büyük bir yanlış ve saçmalıktır, bunun için asırlardan beri bu becerisizlik ve kafasızlıklar devam etmektedir, gelin, bir Beginnings of Modernization in the Middle East. The Nintit Samçuri, S248, 249, 254, 263, Ticago, 1968, W, Paul ve Le tarafından edit edildi. BKN, Hüseyin Atay, Kur'an'a göre araştırmaları, 106 UVD, 3. Baskı, Ankara, 2013. Stratfordlaşmayalım, kendi yanlışlarımızı kendimiz bulalım ve düzeltelim. İslam toplumunun tarihine bir göz attığımız zaman, 660m, 30h, yılında iktidarı ele geçiren Muaviye'nin İslam idare sistemini krallığa çevirdiği görülür. Bundan sonra, ilim adamı ve din alimleri siyasilerin baskısıyla karşılaştılar. O zamandan bu zamana kadar, Haziran 1993m, Zilhicce 1413h, ilim adamı ve din alimleri maddi, manevi veya her iki şekilde de baskı altındadır, 37 senelik üniversite hayatımda da bunu görmekteyim, 19. 13. Her asra kadar alim diye fıkıh, mantık, kelam, felsefe, tasavvuf bilene denirdi, fıkıh, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, sosyal bilgiler ve cami hizmet bilimlerini, ibadet demiyorum, çünkü insanın bütün iyi işleri ibadettir, ihtiva ederdi. İslam'ın gayesi insana hizmettir. Muaviye ve ondan sonra Müslüman siyaset adamı ve idarecilerinin tek amacı kendi sultanlarını, bencilliklerini ve hakimiyetlerini korumaktır. Hakimiyetin anlamı ise her istediklerinin doğru ya da yanlış olduğuna bakılmadan mutlaka yerine getirilmesiydi. Bu uygulama şimdi de aynen devam etmektedir. Eski İslam alimleri İslam'ın tek gayesinin insana hizmet etmek onun haklarını korumak olduğunu iyi kavramış, buna inanmış, bilgisini ve inancını kendisine rehber edinmiş ve ilmini tam tamıyla özümsemişti. Ama çoğu kez insanların bu hakları talep etmesi idareci ve siyasilerin hoşuna gitmiyor ve bunu kendi hükümranlık, allahlık haklarına karşı isyan olarak görüyorlardı ve şimdi de isimler değişse bile anlayış aynıdır. İdareci ve siyasiler alimleri kendi arzularına Heva ve heveslerine göre, halkın hakkını ve hukukunu çiğnemek üzere hüküm ve fetva vermeye zorluyordu. Şimdi de zorlamaya devam ediyorlar. İslam dünyasının en büyük imam dediği İmam Azam Ebu Hanife'nin, Ebu Cafer Mansur'un, Abbasilerin ikinci halifesi, işkencesine maruz kalması ve dayak yiyip hapse atılmasının sebebi, Mansur'un halka metmesine yardımcı ve vasıta olmak istememesidir i̇mam Azam halkın hak ve hukukunun zayi olmasına sebep olmamak için de yok yemiştir. Bütün siyasi ve idarecilerin amaçları, istediklerini yapmakta tam özgürlüğe, günümüzün deyimiyle liberalliğe sahip olmaktır. Arzularına uygun olan bazı haklara riayet etmelerinin tam meydana geldiğini düşünmek yanlıştır. Burada özellikle vurgulamak istediğim gerçek, İslam aleminin İslam anlayışıdır. Önemli üzerinde durulması gereken temel husus, İslam dininin, insanın hizmetinde olması ve bunu iyi kavrayan ve içine sindiren alimlerin İslam tarihinden bulunarak onların görüşleriyle de desteklenerek siyasi ve idarecilere karşı insan haklarının savunulması gerektiğidir. Acaba Hristiyanlık dünyasından hiç kimse? Hristiyanlığın asıl amacının insana hizmet değil Hristiyanlığa ve kiliseye hizmet olduğunun farkına varmayacak mı? Şunu aldanmamalıdır, Hristiyan din adamları da insanlara yardım ediyor. Ama bu yardımdaki asıl amaç kiliseye yardımdır. Yoksa insana, insan olduğu için yardım etmiyorlar. Hristiyan idareci ve siyasilerini, Müslümanları kadın, erkek, Çoluk çocuk ve hamileleri canavarca öldürmeye yönelten kimdir? Zavallı Hristiyan idareci ve siyasilerinin insanlık şuuru bile yok edilmiş ve kan içen bir enerjiye çevrilmişlerdir. Dün ve bugün buna şahittir. İslam siyasi ve idarecileri sonradan baskıyla alimlerle anlaştılar. Buna göre her ikisi halkı birlikte idare edecektir. Din alimleri, fakir, birbirlerinin menfaatini kollayacaklar. Böylece her ikisinin dediği de olacaktır. Bu alimler acaba İslam'ın gayesinin insana hizmet olduğunu bilmiyorlar mıydı ve bunu kavramamış ve anlamamışlar mıydı? Bu sorunun cevabı şu şekildedir, biliyor ve anlıyorlardı, ama bildiklerine göre amel etmiyorlardı. Her iki tabakanın, siyasi ve alim, kendi şahsi menfaatlerini düşünmesi şüphesiz halkın menfaatine tersti, aldatmaca oynuyorlardı. Kendi menfaatlerini halkın menfaati içinde değil, halkın menfaatini kendi menfaatleri içinde görüyor ve ona göre davranıyorlardı. Bu tutum bugün de devam etmektedir. Dün toplumun yanlış bir değer yargısına daha şahit oldum. Her zaman süre gelen bu yanlış yargı şudur, tarihten bir idareci ve siyasinin veya yaşayanlardan birinin yanlışı ortaya atıldığı zaman o yanlışın, yapanın tutumuna, anlayışına, felsefesine, hayat tarzı ve idaresine uygun olduğu ileri sürülerek doğruluğu savunuluyor, kendi felsefesine ve menfaatine göre öyle yapması gerekirdi, deniliyor, sonuçta o kimsenin şahsi menfaati ve ideolojisine hizmet eden o, yanlışın, haksızlığı ve zulmü meşrulaştırmakta olunduğunu fark ettim, böylece yanlışa, zulme ve haksızlığa sinsice meşruluk kazandırılıyor, bu, Görünürde bir yanlış sayılmıyorsa da, gerçekte üstü örtülen veya gözden kaçırılan bir yanlış olduğuna şüphe yoktur. Bu şekilde yorumlanarak üstü örtülen, saptırılan veya doğruluk giysisi giydirilen yanlışlar, zulüm ve haksızlıkları çoğaltmakta ve düzeltilme imkanı ortadan kalkmaktadır. Ne olursa olsun, yanlışın yanlışıcı kabul edilmeli ve yapanın yanlışı duyurulmak ki, Başkası böyle bir zulüm ve haksızlık yapmasın, yoksa haksızı, zalimi tanımak, haksızlığı ve zulmü bilmek imkansız hale gelir ve toplum bunların içinde perişan olup çöker. Kimse bunun nedenini bilemez, bilse düzeltme ve düzelme imkanı olur, burada bir başlangıç noktası tespit ederek onu değişik tarz İfade ve üsuplarda herkese açık olarak anlatıp onların nasıl uygulamaya geçirilebileceğini göstermek ve anlatmak gerekmektedir. Öncelikle toplumumuzun ruhunu, kültürünü, gelenek ve göreneklerini derinden etkileyen, onlara kutsallık kazandıran ve toplumun davranışını yönlendiren kavram, kelime, terim. İfade ve ibareleri gözden geçirmek ve onlarla ilgili yapıla gelen yanlış ve saptırıcı anlamları düzelterek hayata geçirmek gerekmektedir. Böylece İslam toplumunu düzeltme ve donukluktan, eski kalıplardan çıkarıp yeni şartlara göre yönlendirerek hız verme imkanı doğacaktır. Asırlardan beri yapıla gelen bu yanlışlar teker teker düzeltilip yeni ve doğru anlamlar insanların anlayacakları şekilde ortaya konursa, iyi ve olumlu sonuç vereceğinden emin olunabilir. Ancak, bu yeni açıklamalar yapılırken iki noktaya dikkat etmek gerekmektedir. a. Bu kavram, kelime ve terimlerle ilgili yanlışların nerede ve nasıl başladığını ortaya koyarak yanlışların başladığı tarihte o kelime ve terimin doğru kullanımının ne olduğunu incelemek ve belirtmek suretiyle yanlış kullanımın başlangıçtaki nedenini, göstermek gerekmektedir. B. Yanlışın başladığı tarihte doğru kullanımın ne olduğunu bilmek yetinmeyip o doğru anlamın zamanımızda nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiğini de tespit etmelidir. Daha ilk anda aklımıza gelmesi gereken temel kavram ve kelimelerden birkaçını hemen burada zikretmek istiyorum. Bunlar, tarih boyunca o kadar açık seçik olarak anlatıla gelmişlerdir ki, Herhangi bir kimsenin bu kavramlara verilen ilk anlamlar dışında bir anlam düşünmesine mahal verilmemiştir. Bunları gündeme getirenler her zaman eski anlayışları tekrar edip durmuşlar, yeni bir anlam veya yönlendirme arayışına girmemişler ve eski anlayışı aşmayı aklına getirmemişlerdir. Bir bakıma bu eskiye atfedilen gereksiz ve yanlış kutsallıktan kaynaklanmış olabilir. Mesela ilim, iman, İslam, ihsan namaz, oruç, evlenme, doğruluk, şura, mehir, bir, takva, insan ve sorumluluğu, haç, sabır, hak, adalet, tebli, irşat, din, ibadet, sevap, infak, zekat, birbirini uyarma, emri bilmaruf, heynal, iffet, haya, çalışma, içtihat, mücadele, veli, hürriyet, irade, abdest, gusul, disiplin ve nezaket, dünya, ahiret, Allah, peygamber, cehalet, küfür, şirk, zulüm, tecavüz, fuhuş, hırsızlık, rüşvet, haram, adam öldürme, katil, gıybet, tecessüs, hakaret, alay etme, taklit, tiksindirme, ikrah, günah, ceza, azap, boşanma, eza, istibdat, livata, yalan, iftira, Görevden kaçma gibi, bu kavramlar okullarda öğrencilerin seviyelerine göre anlatılabilir ve anlatılmalıdır ki, gençler hayatı boyunca onlara göre davranma kültürünü elde edebilsin. Din bilgisinin diğer bilgilere göre iki yönden daha çok yaptırım gücü vardır. Bilgi, bir nesnenin veya davranışın iyi veya kötü olduğunu bildirir. Ama onu yapıp yapmamak hususunda ayrıca bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Ama dinin iki türlü veya iki yönden yaptırım gücü bulunur, teşvik ve tehdit. A- Din bilgisi, iyi bir işin yapılmasının yalnız iyi olduğunu bildirmekle kalmaz. Onun yapılması gerektiğini, onu yapmanın bir görev olduğunu ve yapıldığı takdirde mükafat verileceğini de bildirir, böylece yapılmasını teşvik eder. Kötü bir işin de yalnız kötü olduğunu söylemekle yetinmez. Yapılmaması gerektiği üzerinde durur ve yapılmaması halinde mükafat verileceğini vaat eder. İyinin yapılmasının ve kötünün yapılmamasının teşvik edilmesi budur. Bu durumda insanın değeri, erdemi artar ve aynı zamanda sevap kazanır. İyi iş, iyi yapmak ve kötüyü yapmamaktır. B. Tehdit de yaptırım açısından önemlidir. İyi bir işin yapılmamasının yalnız kötü ve zararlı olduğunu söylemek yeterli olmaz. İyi yapmayana ceza verilir. Bu onun yapılmamasına bir tehdit ve korkutmadır. Aynı şekilde kötü bir işin yapılmasını engellemek için onun kötü olduğunun bildirilmesi yeterli bulunmaz. Ayrıca yapılması halinde ceza verileceğini bildirerek tehdit eder. Kötü işlerin yapılması da böylece önlenir. Kötü iş, iyi yapmamak ve kötüyü yapmaktır. İşte din Böyle teşvik ve tehdit yoluyla bir işin yapılmasını veya yapılmamasını teminat altına almıştır ve bu yönüyle diğer bilgilerden ayrılır. Bu iki noktadan din, yalnız diğer bilimlerden değil, ahlak bilgisinden de daha etkili bir yaptırıma sahiptir. Bunların yanı sıra, din bilgisinde bilimlerde ve ahlakta olmayan Allah'ın kontrol sistemi vardır. İnsan üzerinde bir dereceye kadar yaptırım gücü olan kamuoyu ve kanundan söz edilebilir. Ama insan zeka ve kunazlığı ile bunlardan kurtulabilir. Ayrıca, bunlar her an insanla beraber değildir. Oysa Allah, her an ve zamanda, gece ve gündüz fark etmez, insanla beraberdir ve insanın zihninden ve gönlünden geçirdiği şeyleri, vesveselerini bilebilmektedir. Bundan daha etkili bir kontrol sistemi yoktur. Allah hem ödüllendirir, hem cezalandırır. İnsanları ve özellikle çocukları ruhi bunalıma sokmamak için gerçek din çok iyi öğretilmelidir. Bütün mesele budur. Din, bir huzur ve mutluluk öğretişidir. Asla sıkıntı vermek ve işkence yapmak için değildir. Tarihi gerçekleri iyi bilmek ve anlamak gerekmektedir. Günümüzün sorunlarını etkileyen yakın ve uzak geçmişteki olayların sebep ve sonuçları üzerinde durarak onları incelemek suretiyle günümüzün sorunlarını daha akıllıca, etkileyici ve kalıcı olarak çözmek mümkündür. Birkaç asırdan beri İslam toplumlarındaki çelişkilerin, toplumların enerjilerinin iki yönden boşa harcanmasına, yok olup gitmesine ve toplumun her yönden, Hatta en önemlisi ahlaki ve dini davranış yönünden gerilemesine, çökmesine sebep olduğu gözler önündedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamladığını sandığı tam zimattan beri devam eden köklü yeniliklerin 150 veya 70 yıllık süre içinde istenen gayeye ulaşamamasının bize göre ana sebepleri şunlardır. A. Bu yenilikler ve diğer deyimle inkılaplar yapılırken psikososyal, dini ve kültürel sebepler üzerinde durulmamıştır. Bunların tarihi gelişimi tahlil edilip doğdukları, değiştirilmeleri gereken zamanlara göre değerlendirilmeleri ve geçerliliklerinin bulunup bulunmadığı tartışılıp tahlil edilmelerine gerek görülmemiş ve tenezzül edilmemiştir. Eski uygulamalara dokunmayan yeni bir şey ortaya koymak ile eski uygulamalara zıt veya eskiyi kaldırıp yerine başka bir şey koymak arasında çok fark olduğu kabul edilmelidir. Yenilik geçirilirken veya inkılap yapılırken gerekçeler kısmen veya tamamen ihmal edilmiştir. B. Yapılan yenilik veya inkılapların sosyal değişim kanunları ve dinde, fıkıhta, Değişim ilkelerine göre gerekçeleri yazılıp millete anlatılma ihtiyacı duyulmadan polis ve askeri otoriteye dayanarak fiziki kuvvetle zorla yapılmaları, halk tarafından içtenlikle benimsenmelerini engellemiştir. Aynı zamanda 6 asırdır, din, can, mal, ırz ve vatan düşmanlarına karşı, varını, yoğunu ortaya koyup canını dişine takarak verdiği savaştan galip çıktığı, Emirlerini din hükmü gibi kabul edip şehitliğe aşkla ve şevkle can attığı halde, savaştan sonra amirlerinin dine karşı bir tutum geliştirmelerini millet azmedememiştir. Dine karşı direnç halkta hala devam etmektedir. Açıkça veya ima yoluyla din aleyhine ifade kullananlar, resmi otorite tarafından bazen açıkça bazen de perde arkasından alkışlanmaktadır. Bu yaklaşım milleti devletten soğutmuştur. Burada kabahat devletindir. Çünkü her şey onun elindedir. Eğitim ve öğretim sisteminin yanlış olduğunu ve din düşmanlığı olmadığını kim savunabilir? C. Yenilenme ve inkılap yapma davasıyla ortaya çıkanların yaptıkları işler içinde iyi, doğru ve zorunlu olanları olduğu gibi, yanlış, zararlı olan ve bir fayda sağlamayanları da vardır. Bu normal sayılabilir. İnsan hata yapabilir. Hatalar düzeltilebilir. Ancak hatalar kasten ve maksatlı yapılmışsa onları yapanların düzeltmesi imkansızdır. Ancak başkaları onları düzeltebilir. Bu da başkalarının da hem ilmen hem de idare ve siyaset yönünden üstün olmasına bağlıdır. Türkiye'de acıklığı olan ve başarısızlıkların sebebini teşkil eden üç önemli yöntem ve davranış şekli tespit etmek mümkündür. A yanlış politikaların çok titizlikle ve aşırı süratle fiiliyete geçirilmeleri, b. Doğru olanların terk edilip uygulanmamaları ve uygulanmalarına tepki gösterilmesi, tevhid-i tedrisat kanununa göre açılması gereken imam hatip, okullarının ve ilahiyat fakültesinin açılıp kapatılması ve tekrar açılmasına karşı verilen tepkilerin, kanun yürürlükte olduğu halde devam etmesi gibi, c. Doğru olan kanunları yanlış uygulamak da önemli bir sorundur. Layıklık bunun en görünür örneğidir. Layıklığa verilen manayı iki noktada görmek mümkündür. Birinci laiklik din hürriyetidir. Kimse dininden dolayı yerilemez veya görevden atılamaz, dendiği halde, insanlar mensup oldukları dinlerden dolayı hem yerilmekte, hem de işten atılmakta veya göreve hiç alınmamaktadır. Böyle çelişik bir durum mevcuttur. İkinci kanunlar yapılırken din söz konusu olamaz, din göz önünde bulundurulamaz ve dine göre kanun yapılamaz. Mesela cuma namazına gitmek için memurlara izin verilmesini içeren bir kanunun yapılmasının laikliğe ters görülmesi gibi. Laiklikte bu anlamda hem teorik hem de pratik bakımdan mantıksızlık ve tutarsızlık bulunduğu görülmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir laiklik anlayışına rastlamaya imkan yoktur. Bu şekilde Fransızcadan alınan ve Fransa'da uygulanan laikliğe de ters düşürmüştür. Fransa, kanunlarını yaparken dini esaslarını göz önünde bulundurmaktadır. Bunun en inkar edilemez örneği halkın, dine ibadetini yapması için pazar gününün resmen tatil edilmesidir. Diğer dini bayramlarında resmen tatil edildiği gibi, kanun yapılırken din dışlanırken ve dinin bir esasının yapılması engellenirken, Layıkliğin din hürriyeti bendine ters düşülmediğini mantık bakımından savunmak imkansızdır, o halde, layıkliğin bir bendi diğerini iptal ve ilga ediyor, ama kimsenin aklını kullanmasına izin de verilmiyor ki, bunun düzeltilmesi söz konusu olsun, bu çelişkinin görülmemesi imkansızdır, fakat inadına ve maksatlı olarak görülmek istenmemekte ve bu yanlış bilerek veya bilmeyerek uygulanmaktadır. Teorik bakımdan bu bir çelişkidir ve bu çelişkinin giderilmesi, birçok kanuni, fikri ve sosyal sorunu çözecektir. Layıklığın pratik yönden çelişkisi şuradadır, dinde büyük bir esas teşkil etmeyen Ramazan ve Kurban Bayramı tatili için kanun çıkarılıyor. Hani ya, kanun yapar kendine bakılmayacaktı. Burada layıklığın bir ilkesine karşı çıkılmış ve ters düşürmüş oluyor. Buna karşılık dinde önemli bir esas olan cuma namazına gitmeyi kanun yasaklıyor. Çünkü namaza gidilecek zaman diliminde, görevde bulunmak kanunun emridir. Bu hem kurama hem de uygulamaya aykırı bir durum olmuyor mu? Çelişkilerden kurtulmadıkça sorunlar devam eder. Din öğretimi ve eğitiminin arzu edilen faydayı hiç vermediğini veya ters etki ettiğini iddia etmek çok yanlıştır. Aslında toplumda teknik eğitim de değil eğitim ve öğretim bir çıkmaz içindedir. Devletin ve toplumun insanı değerler öğretimine dair hiçbir programı yoktur. Dolayısıyla öğretim-eğitim programlarındaki acayip uygulamalar, din öğretimi yerine din kültürü dersi adında ısrar edilmesindeki çarpık zihniyetin temel nedeni öğretim-eğitim felsefesindeki yanlışlıklardır. Sıkıntının yalnız din dersine ait olmadığı, Çocuklarda, gençlerde ve bunların yetiştirdiği, bugünün idareci ve siyasileriyle esnaf, tüccar ve sade vatandaşta görülen bütün davranış bozukluklarının temeli öğretimdedir. Özellikle din öğretiminde gayenin insan yetiştirmeye yönelik olmadığını ve insanın amaç edinilmediğini apaçık göstermektedir. Her türlü öğretim ve eğitim doğa amaç üretimdir. İnsan en iyi şekilde üretebilmesi için yetiştiriliyor. Bu anlamda en önde gelen tekniker yetiştirmek, yani robot insan, üreten insan yetiştirmektir. Yoksa öğretim ve eğitimde insanın mutluluğu, refahı, ahlaklı ve iyi davranışı olması söz konusu değildir. İnsanları, düşünen ve düşünmesi gereken herkese en sade vatandaştan en yüksek otorite ve ilmi mevkilerde bulunan siyasileri, idarecileri, profesörleri, Amirleri, imza yetkisi olan herkesi, düşünmeye çağırıyorum. Her biri, bu memleketin vatandaşı olduğu için düşünmek zorundadır. İnsan olduğunu iddia ediyorsa insanlık açısından, devlet memuru olduğuna inanıyorsa devletin varlığı açısından, eğer Kur'an'a inanıyorsa Müslümanlığı açısından, milletin devamlılığını sağlamayı, Mutluluğunu teminat altına almayı ve yaşamını güven içinde geçirmesini gerçekleştirmeyi düşünmesi, insanlık hakları için zorunlu. Devletin görevi açısından anayasal bir hak ve din açısından en önemli farz ve temel ibadet sayılır. Yalnız günlük gazetelere, 20 Haziran 1993, bir göz atıldığı zaman, Yukarıda pek ağzına işaret ettiğimiz bozukluk ve olumsuzlukların detaylı gerekçelerini bütün haber ve yazarların ortaya koyduğu görülür. Sadece bir köşe yazarının şu ifadesine bakmak yeter. Kim bilir kaç mafya babası, şimdi bayram ediyor ve bu milletin sadece çalışarak alnının teriyle kazandığı paranın vergisini ödeyen namuslu vatandaşının anik tırnak işareti, yapıyor ve dil çıkartıyordur, öyle ya. Namuslu insanların kendi hükümeti tarafından korunmadığını ve korunmayacağım, tam tersine her fırsatta ahlaksızın, uğursuzun, namussuzun, vergi kaçakçısının, hayali ihracat soyguncusunun korunduğunu bilen bir insan, neden ömrünü heba etsin? Hürriyet, 20 Haziran 1993, Sayfa 21 Aynı gazetenin 9. sayfasında Nuriye Öğretmen'in hikayesi ise daha acıklı bir öykü. Yazar Mümtaz Soysal diyor ki, o kadar sık rastlanan bir öykü ki, öncesini ve sonrasını anlatmak bile gereksiz. Doğu Anadolu'da öğretmen olan Nuriye, kız arkadaşıyla beraber kaldıkları evde PKK tarafından şehit edilen iki öğretmenden biri, din öğretimi ve eğitimi iki yönlü yapılıyordu. Birincisi, halka verilen din bilgisideki, bu bütün okullarda çocuklara verilen din dersleriyle sağlanıyordu. Bu 1927 yılına kadar böyle devam etti. Köylerde, okul olmayan yerlerde ise, çocuklar bu bilgileri mahalle camilerinde elde ederlerdi. Ayrıca, medrese döneminde ve cumhuriyet döneminde 1960-70'lere kadar medrese hocaları ve onların özel, gizli, öğrencileri, genellikle Ramazan aylarında Anadolu'nun köylerine gider, halka bildiği kadar din öğretir ve teravih kıldırırdı. Böylelikle hem halk dinini öğrenir hem de hoca efendi veya öğrenci senelik geçimini elde ederdi. Buna cerre çıkma denirdi 1970'lerden sonra her köye ve bir köyün her camisine diyanet işleri başkanlığınca imam tayin edilince, cerre uygulaması sona erdi. Yalnız arada şöyle bir fark görünmektedir, resmen imam olmayan ve maaşını halktan alan imam ve hocalar, halka daha çok hizmet veriyor, Halkın din bilgisini artırıyorlardı ve dini bildikleri kadar öğretiyorlardı. Şimdiki resmi imamlar arasında namaz kıldırmayı bile tam ifa etmeyenler bulunmaktadır. Bugün memleketi idare eden siyasiler, idareciler, zenginler ve halk, 1927 ile 1957 arasında din eğitiminin tamamen yasak olduğu bir dönemde yetişmiş olan çocuk ve gençlerdir. Bunların içinde pek az ancak namaz kılabilecek kadar bilgi yarına babasından ve belki bir o kadar da mahalle hocalarından gizli olarak almışlardır. Bu süre içinde din bilgisi veren kitapları okumak, makale yazmak, radyoda dini bilgi içerikli konuşma yapmak yasaktı. Bu yasaklı dönemde, geleneksel din bilgisi alanların seviyesi yukarıda belirtildiği gibi oldukça düşüktü. Bu eğitimi almayanlar ise arkadaşlarından ve komşularından duydukları veya gördükleriyle kalmışlardı. Türkiye Müslümanları bu dönemde Endülüs'ün sonuna ve Rusya'daki Müslümanların durumuna benzetilebilir. 1945-46 yıllarında Stalin'in karşı istemesi üzerine Türkiye Batı'dan yardım ve destek istedi. Batı ise Türkiye'ye yardım ve desteği Türkiye'nin demokrasiye geçmesi şartına bağlamıştı. Türkiye batının desteğini sağlamak için demokrasinin şartı olan çok partili döneme geçtiğinde halkta kısılan sesini duyurarak din öğretimini gündeme getirme imkanını, bulmuştu. Zamanın iktidarı kanunen 1920-1927 dönemine göre hareket etmek gerektiğini göz ardı ederek halk avutmak ve oyalamak için güya ilkokullara ve ilköğretimin öğretmen okullarına din dersi koymuş, 1948'de İmam. Hatip kursları açmıştı, 1949'da da Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'ni yüksektiğini öğretimine açmıştı. Ankara Üniversitesi'ne teşekkür etmek lazımdır. İlk İlahiyat Fakültesi İstanbul Darülfünun'da açılıp kapatıldığı için, o zaman İstanbul Üniversitesi açmayı kabul etmemişti. İçinde bulunduğumuz 1993'te ise eski İlahiyat Fakültesini yeni yasaya göre tekrar açma hazırlığı içindedir. 1957'de zamanın iktidarı zeminsiz ve gerekçesiz olarak din dersini ihtiyari, arzu ve bağlı şekilde ortaokul müfredatına koyduğu zaman dünya laiklik elden gitti diye yerinden oynadı. Bu 1960 ihtilalinin sebepleri içinde zikredildi. İhtilalciler durumu değiştiremediler ve olduğu gibi din dersini seçmeli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermesine dair kararı anayasaya geçirdiler. Okullarda din dersleri idare bakımından bir anarşi ve sorun doğurdu. Dine sempatisi olan müdürler din derslerini diğer dersler arasında programa almış, bütün öğrencilerin imtihana girmemek üzere derslere girmesini emir vererek okulun disiplinini sağlamaya çalışmış. Bazı müdürler ise din dersi almayı kabul etmeyen öğrencileri serbest bırakmıştı. Onlar da dışarıda huzursuzluk yaratıyorlardı. Dime sempatisi olmayan müdürler de din dersini programda bütün derslerden sonraya alıyor. Bu tutum okul dağıldıktan sonra din dersi alan öğrencilere bir baskı unsuru oluşturuyor ve öğrenciler bu dersten kaçmak istiyorlardı. Hem de yorgun düşüyor anlamaları zorlaşıyordu. 1974'te Bülent Ecevit ve Necmettin Aybakan koalisyonunda orta öğretim ahlak dersleri zorunlu ders olarak konmuştu. Din bilgisi öğretimi 1927'den 1982'ye kadar böyle geldi. Bu şekilde felsefesiz, amaçsız, baştan sağma bir din eğitiminin yetiştirdiği gençlerde eksik, çarpık, ideolojisiz, inançsız, hedefsiz, Amaçsız ve egoist bir halkı meydana getirmekten başka bir işe yaramamıştır. Böyle bir eğitim, hiçbir kesimin altından kalkamadığı çözümsüz sorunlara yol açmıştır. Her yerde bir nahilizm görülmektedir. Kabahat kimin? Kabahatli bulunmazsa, sorunun nereden düzeltilmeye başlanacağı bilinemez. Düzeltilmesi istenmeyen sorunlarda suçlu gizlenir. İdarede ve siyasette en geçerli yöntem. Dinin yerine milliyetçiliği koymaya çalıştılar, dini dışlama konusunda başarıya ulaştıklarını sanınca dönüp milliyetçiliği de dışamaya kalktılar, İkisinde de başarıya ulaşamadılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, Milliyetçiliği ile dinliği karşı karşıya getirip kendileri seyre daldılar, dini de, milliyetçiliği de saptırdılar, dejenere ettiler, emperyalizmin karşısında bu ikisini piyon gibi kullanıp peşkeş çektiler. Millet yok olmuş, gitmiş negam, kendi saltanatlarına her şey kurban, tarihten gelen, padişahı hem millet, hem devlet sarma yanlışı, bütün yanlışlığı ile sürdürülmekte ve hüküm ferman kesilmektedir, hala bu yanlış halk tarafından tüm gerçekliğiyle kavranmış değildir, bazı, yazar ve düşünürlerin sözleri henüz bir kamuoyu oluşturamamıştır. 1982 Anayasası ile okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunluluk kazanması iki aşırı da memnun etmedi, dinci ve layıkçı kesim, dinciden dini sömüren ve sömürme aleti yapan, layıkçiden ise de layıklığı sömüren ve sömürerek dini aleyhtarlığı yapan kesimi ve zihniyeti kastediyoruz, dinciler tetikçileri değil, layıklığı tenkit ediyor, layıkçiler de dincileri değil, dini tenkit ediyorlar. Her biri diğerini itip kakarak ona dirsek vuruyor gibi davranıyor. Hiçbiri doğruyu arayıp bulma ve yanlışı düzeltme niyetinde görünmüyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunu olması, 1924'te çıkarılan tevhid i Tedrisat Kanunu'nun gereği ve 1927 yılına kadar okullarda uygulanan programını yeniden yürürlüğe konmasıdır. tevhid i Tedrisat Kanunu yürürlükte olduğu halde, Atatürk döneminde bu kanunun gereği olan İmam Hatip okullarının 1927'de kaldırılması, din derslerinin 1927'de okul içinde ve dışında yasaklanması ve 1933'te İlahiyat Fakültesinin kapatılması olaylarının nasıl ve niçin olduğu bilinmemektedir. Çünkü, bunlar kanuna terstir. Kanun yürürlükte olduğu halde işletilmemesi bazılarınca zamanın hükümetinin şahsi bir tasarrufudur. Tevhid-i Tedrisat kanununu ilga eden bir kanunda çıkmamıştır. Dediğim gibi, kanuna ters tasarruf bulunmaktadır. Şimdi burada şu soru akla gelmektedir. Tevhid-i Tedrisat kanunun Türk çıkardığı halde, kanunun uygulanma şeklinden haberi olmamış veya haberdar edilmemiş midir? Kendisi pek kuvvetli bir arzu ile çıkardığı bu kanunun işletilmemesine için göz yummuştur. Eğer işletilmemesini sonradan uygun görmüşse, en iyisi onu ilga etmek veya ona karşıt bir kanun çıkarmaktı ve bunu yapabilirdi. Bunu yaptığına dair benim bir bilgim olmadığı gibi, 1961 anayasasını yapanların da bilgisi olmamalı ki, Tevhid-ı Tedrisat kanununu deciştirilemez kanunlar arasında zikretmişlerdir. Öyleyse Tevhid-i Tedrisat Kanunu, anayasadan daha güçlüdür. Anayasa değişebilir, o değişemez. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlükte olduğu halde, fiilen bu kanuna aykırı uygulamaların olmasının Atatürk'ün bilgisi dahilinde olduğu akla daha yakındır. Şöyle düşünmüş olabilir, o, İsmet İnönü'nün hükümet başkanlığına güvenmiştir. Hükümet başkanının böyle bir tasarrufta bulunmasına ses çıkarmamış, onun işlevini emrivaki olarak uygun görmüş olabilir. Atatürk'ün İsmet İnönü'ye güveni tamdı, ne yaparsa iyi yapacağına inanıyordu. Bu konuda da, iyilerisi ileriye ait olsun diye, aklından geçirmiş olabilir. O zamandan bu yana yanlış görülen ve tenkit edilen iş ve fikirlerin yalnız Atatürk'e yüklenmesinin doğru olmayacağı, zamanın devlet ve siyaset adamlarının da bu hatalardaki etkisini hesaba katarak tahliller yapılması en ilmiyoldur. 1927'den 1957'ye kadar din derslerinin hem okulda, hem okul dışında yasaklanmasını memlekette açtığı din kültürü boşluğunun doğurduğu kabus ve meydana getirdiği karanlık ve memleketin üzerinde dolandırdığı kara bulutlar, memlekette olumsuzluklara ve kutuplaşmalara, kutupların birbirine karşı insafsızca davranmalarına sebep olmaktadır. Bu durum, egoist kendini milletin efendisi sanıp her istediğini ve hevesini milletin ortak kararıymış gibi kanunlaştıran bazı kimselerin yetişmesine neden olmuştur. Bunun canlı örneği, Kuzey Amerika'dan borç dolar alıp Güney Amerika'dan millete yedirilmesi zihniyetidir. Bir başka örnekte, Türk ilim adamlarını dışarıda çalışmaya mahkum edip, onları kendi ülkelerinde çalıştıracak zihniyetten mahrum olmaktır. Türkiye'den hem daha küçük hem de daha verimsiz arazilere olan Almanya ve Japonya gibi ve daha da ileri olamamanın kendi milletinin yetişmiş insanını değerlendirmekten aciz ve gayrı samimi, gayrı milli, milleti düşünmeme, bir zihniyetin kurbanı olmaktan ne zaman kurtulunacaktır? 1987 yılında Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir kongreye katıldığımda, orada 35 Türk öğretim üyesinin bulunduğunu öğrendim. Türkiye bu ilim adamlarına iş vermeyecek veya veremeyecek zihniyette oldukça, kalkınmadan nasıl bahsedebilir? Yine sırf günlük bir gazetenin üç köşe yazarının yazılarının okuması ile memleketin nasıl idare edildiğine dair bir fikir elde etmek mümkündür. Milliyet, 22 Haziran 1993, Sağ Köşe, S5, 9, 11, 1960 yılına kadar Türkiye'yi kuran ve idare eden nesil, Osmanlı öğretim ve terbiyesinde yetişmiş ve ayrıca devlet felsefesini kavramış bir nesildi. Bunlar geleneksel de olsa seviyeli bir din öğretimi ve, terbiyesi almışlardı. Okuma yazması olmayan halkın geleneksel din kültürünün şifahi yolu öğrenilen seviyede olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlıların idareci ve siyasetçi bu son nesli, büyük tarihi ve milli bir hata işlemişlerdir. Almış oldukları geleneksel din öğretim ve terbiyesini kendilerinden sonraki nesile evde ve okulda yasaklamışlardır. Geleneksel din öğretim ve terbiyesinin yerine yeni bir din anlayışının getirilebileceğini de bilmedikleri için, yeni bir din anlayışının yolunu da kapamışlardır. Onlar yaptıklarından öyle anlaşılıyor dinin her türlüsü geleneksel olanı da, yeniden anlaşılması ile ortaya çıkacak olan durumunda faydalı olamayacağına bilmeden karar vermişlerdir. Bu karara varmaları iki sebebe dayandırılabilir. Birinci sebep Osmanlıların son döneminde ortaya çıkan dinde reform iddiaları dinin aleyhine bir görüntüyle ortaya atılmıştı. Bu reform girişimi tepkiyle karşılandı ve tutunamadı. O dönemde yeni bir din anlayışı davası gütmeye kalkmak iyi netice vermezdi ve bunu yapacak din alimleri de görünürde yoktu. Öyle ki, aynı dönemde Mehmet Akif'in Kur'an'a başvurup çağ Kur'an'ın getirdiği İslam'ı anlatma çağrısı da taraftar bulamadı. Oysa Mehmet Akif'in samimi İslam niyeti kimse tarafından inkar edilmezdi. O halde, yeni bir din anlayışının lehinde ve aleyhinde olan zihinler kilitlenmiş ve beyinleri üzerine mum çekilmişti. Geleneksel din anlayışı, aslı ve gerçek din olarak görülmüştü. O da idareci ve siyasiler tarafından dışlandı. İkinci sebebe gelince, yeni bir din anlayışının ortaya çıkıp tutunması, zamana bağlı olmasının yanında, bu anlayışla ileri sürülecek dini hükümlerin bir kısmı çağ uyduğu halde işe yaramayacağını, bir kısmı ise çağ uymayacağına göre onların etki ve meşruiyetine kendilerini bağlamış olacaklarını düşünerek, Yeni bir din anlayışına ve yeni içtihada gitmeyi zararlı ve kendilerini kısıtlayıcı görmüşlerdir. Öyle anlaşılıyor ki bugünkü idareci ve siyasiler dinci kesim ve laikçe kesim yeni bir dini anlayışa gidecek ve içtihat yapacak ilim adamlarından rahatsız olmaktadırlar. Böyle din alimlerini diyanet işlerine yaklaştırmadıkları gibi ilahiyat fakültelerindekilerden de uzak durmaya özen gösteriyorlar. Ancak böyle davranarak, hem ilme hem dine ve hem de millete hizmet etmekten kaçıyorlar veya böyle bir büyük yanlışın içinde olduklarının farkında değiller. Eğer farkındaysalar, Kur'an'ın terimiyle bir münafıklık sergiliyorlar. Farkında değilseler, büyük ve affedilmez bir gaflet içindedirler. Günümüz halkı ve cumhuriyet neslinin günümüz idareci ve siyasi kadrosu çağın bilgilerini biliyor. Ama geleneksel din kültürü ve İslam ahlak bilgisinden bile mahrumdur. İmam tip liselerinde verilen geleneksel din bilgisinin 1914'te ıslah edilen medresenin orta öğretimi seviyesinde verilen din bilgisinden düşük olduğunu söylemek abartı sayılmamalıdır. Sonra imamat tip liselerine gidenlerin yekunu 60 milyonluk Türkiye'de halkın yüzde kaçını teşkil eder. İlahiyat fakültelerinin mezunları bir yana. Hocalarının ve yetenekli öğretim üyelerinin, bile ancak eski müderrislerin geleneksel din kültürü seviyesinde oldukları söylenebilir. Pek ender birkaç öğretim üyesi geleneksel din kültürü seviyesini aşmış ve yeni bir din anlayışı ortaya koyma dedirler. Bu manzara 60 milyonluk bir milletin, din kültürü seviyesinin ne kadar yetersiz olduğunu gösterir. Din bilgisi ve ahlak kültüründen bu derece mahrum olan bir milletin hareket ve davranışlarında anlaşılmaz olumsuzluk ve bozukluklar yaşaması kaçınılmazdır, bize göre bireysel ve toplumsal olaylardaki bozuklukların. Olumsuzlukların hareket ve davranış kargaşalarının düzeltilmesi ancak Kur'an'ın çağdaş ilim verileri ve akıl ilkelerine göre anlaşılması üzerine kurulacak yeni din anlayışı ve yeni bir içtihata yapılacak din öğretimi ve eğitimi ile mümkün olur. Böyle bir din anlayışı ve yorumu ile ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar yapılacak yeterli bir din öğretimi, millete din şuurunu ve seviyeli din kültürünü kazandırabilir, ahlak ve kutsal değerler sistemini millete aşılayabilir. Tevhid-i tedrisat kanununun amacı ve felsefesi de budur. Milletteki ahlaki çözülmeyi önleyebilecek başka bir öğreti varsa, dine karşı çıkanlar onu ileri sürsünler. Sayın Kenan Evren, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu yürürlüğe koyarak millete ve İslam'a büyük ve unutulmaz bir hizmette bulunmuştur. Bu kanun, bana göre Türk milletinin Ergenekon destanından daha önemlidir. Kanunu koyma şerefi Atatürk'e ait, uygulama şerefi Sayın Kenan Evren'e aittir. Sayın Evren, dinin aleyhindeki kesim tarafından çok yerilmiş ve hala yerilmektedir dinin lehinde olan kesim tarafından ise hiç tutmamış, desteklenmemiş ve hatta bazı dinci kesimler tarafından tariz edildiğine şeydim. Bu kanun İslam açısından milletin bütünlüğünü sağlamaktadır. Aslında İslam ve millet şeklinde bir ayrıma gitmek yanlıştır. İslam milletin hizmetindedir. Bunları birbirinden ayırmak insanı ikiye bölmek olur. Sayın Kenan Evren için bir şeyden korkuyor ve endişe ediyorum. Din derslerini mecburi tutmaktan pişman olup Müslümanlardan intikam almak için başörtüsünü onların başlarına bele etmiş olabilir mi? Lehinde ve aleyhinde olanların düşünmeden, cahiliye çağınadıyla hareket etmesi durumu çıkmaza sokup bırakmıştır. Çözüm aranmamıştır. Kız öğrencilerin, başlarına örtmesinler de cahil kalsınlar diye üniversiteye alınmamaları için çok sert bir sınır getirilmiştir. Sayın Kenan Evren'in, din derslerini mecburi tutmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etmesi, E.P. 6-13 Haziran 1993, Sayı, 28, Sayfa 13, Dinin aleyhine olanların hoşuna gitse de, bize göre çok üzücüdür. Bu, Sayın Evren'in hayatında yaptığı en doğru iştir ve bununla övünmelidir. Bu, Türk milletine tarihin kaydedeceği onun bir armağanı olmaya Yaptığı doğru işlerden değil, yanlışlardan pişmanlık duyması gerekir. Okullardaki din derslerinin programları geliştirilerek insana hayatı boyunca yeterli olacak din bilgisi esaslarını verecek seviyeye getirilmelidir. 10. Küsur senedir, hiçbir gelişme gösterilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı büyük tatillerde din öğretmenlerine kurslar düzenlemek yerine, iptidai ve çıkar amaçlı kurslar yürütmektedir. Üniversite öğretim üyelerini, kariyerleri gereği ödeme yapmamak için kurs hocalığına atamaması, onların yerine kursa tabi tutulacak öğretmenleri hoca olarak ataması, din dersinin mecburi olmasının ortaya çıkardığı sorunlar değildir. Bu yanlış tutum diyanet işlerinde de yürürlüktedir. Kursların yönetmeliği yapılırken kimlerin hocalık yapabileceği de şartı bağlanmalıdır. Kanun ve tüzükler amaçlarına uygun şekilde yürütülmemektedir. Kanunları uygulayanların kabahati, kanunların kusurlarından çok büyüktür. Memleketin en büyük çıkmazlarından biri de bu değil midir? Kanuna ilk karşı çıkan, onu yapan olursa, sonuç böyle olur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bütün öğretim ve eğitimin sorumluluğunu Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği için, Bakanlık milletin istediği gibi din eğitimi almasına izin vermeyecek ve kendisi de din öğretimi yapmayacak. Bu aklın aldığı şey değildir. Okullarda matematik, tarih gibi dersler de seçmeli hale getirilirse, o zaman din dersini seçmeli yapmanın mantıki bir tarafı olabilir. Matematik ve tarih dersleri meslek dersi olmadığı gibi din dersi de meslek dersi değildir. Her meslekten olanın din kültürü ve ahlak bilgisi dersi görmesi vatandaşlık ve insanlık hakkıdır. Bu dersi yasası herkese eşit surette verirsiniz ve vatandaşın istediği gibi din dersi okumasına resmen izin verirsiniz. Diğer ihtimaller, hem kanuna hem de, insan hakkına tecavüz sayılır. Din derslerinin okullarda mecburi olmasının bir başka sebebi de herkese eşit derecede öğretim verilmesidir. Bu görev Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanuni görevidir. Ancak kanunla bu görevden affedilebilir. Bazı dindar yazarlar sosyal ve kanuni olayları kendi açıları ile kaleme aldıkları için tevhid tedrisat kanununa doğrudan değil, dolaylı yoldan karşı çıkıyorlar. Biz mevcut kanun çerçevesi içinde en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Din derslerinin bu kanuna göre okullarda mecburi olması gerektiğini savunduk ve savunuyoruz. Din derslerinin okullarda mecburi olmasının İslam'ın lehine olduğunu görüyoruz. Din derslerinin mecburi oluşundan bu yana bir takım işaret ve imalar ile bunu tenkit edip ithamlar yönelten dindarların, din derslerinin mecburiyetinin kalkmasını ve okullardan tamamen kaldırılmasını istemeleri. Herkesin istediği şekilde çocuğuna din dersi vermesi gerektiğini açıkça anlatmaya çalışmaları, memleketin ve milletin bu şekilde din kültürü birliğinin daha iyi gerçekleştirilebileceğini gerekçeleriyle savunmaları lazım gelir. Okul dışında her ana baba çocuğuna din dersini nasıl verdirecek ya da din eğitimi almayan ağlamayan çocuklar bu bilgiden mahrum bırakılmış olmayacaklar mı? Şimdi bir düşünmeli. Okullarda okunan derslerin çocuklara verdiği bilgi eşit olduğu için, mezun olan gençler arasında bilgi seviyesinin sebep olduğu bir tartışma veya kavga olmayacaktır. 1950'den önce, özel olarak farklı hocalardan Arapça ve medrese eğilimlerini okuyanlar arasında, çatışmalar, hocalar arasında da sürtüşmelerin olducuna şeydim. Ama okullarda, ancak rekabet için öğrenciler kendi aralarında bilgilerini yarıştırırlar, bu da daha iyi öğrenmeye teşvik olur ve aynı özel hocanın talebeleri arasındaki rekabet gibi olur. Ama okullardaki ders programlarının eksikliği, muhtevasının yanlışlığı veya yetersizliği her zaman birçok kimse tarafından ve özellikle de bu dersleri okutan öğretmenler tarafından dile getirilmektedir. Ben de onlara katılıyorum ve fırsat buldukça sözü geçen kimselere de bu programların geliştirilmelerini ve muhtevalarının yeterli İslam kültürü verecek seviyede tekrar mı? Sabakalı bir şekilde yazılmaları gerektiğini anlatmaya ve yazmaya devam ediyorum. Talim terbiyede bu hususta çalışmalara başlandı, ancak sonucun istenen ve gerçek şekilde olacağına umudum bulunmamaktadır. Şimdi eskisinden daha iyi olmadığını duyuyorum. Ben isterim ki, din derslerinin aleyhinde olanlar kadar, lehinde olanlar da yazı yazsınlar ve nelerin nasıl yapılmasını istediklerini anlatsınlar. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hristiyanlık, bir imparatorluk içinde bir cemaat dini olarak doğmuştur. 2000 yıllık tarihi boyunca hep cemaat psikozu ve militanlığı ruhuyla çalıştı ve çalışıyor. Aşırı dini taassubu ve başkasına hayat hakkı tanımamasının sebebi, bu cemaat ruhudur. Bugün de Müslümanlar, sırf Müslüman oldukları için, kanlarını aynı cemaat taassubu ruhu ile akıtmak değil midir? İslam dini devletle beraber oluşmuştur, onun için İslam, imparatorlukların dinidir. Dininden dolayı kimseye asla, kötü muamele edilmesine taraftar olmaz. Onun da vası adalet, Haklılık ve haksızlık davasıdır. İnsan haklarının dayandığı temel ilke, İslam'ın bu ilkesidir. Sonuç, sosyal bir sorunu çözmek için, en azından onun yakın geçmişini tahlil etmek ve araştırmak gerekli görülmektedir. Müslümanların dini sorunları ancak yeni bir din anlayışını sistemli bir şekilde ortaya koyup onları anlatmak ve öğretmekle çözülebilir. 200 yıldan beri çöküş içinde olan eski medrese kültürünün kalıntıları arasında sıkışıp kalan din adamlarından hayır gelmez. İslam dünyasında ve özellikle memleketimizde hakim olan din anlayışı ve bilgi seviyesi, yıkılmış ve çökmüş medresenin din anlayışı ve bilgi seviyesidir. Bu seviyenin millete ve dine verdiği zarar iki asırdan beri yetişen din adamlarının din anlayışlarında sergilenmektedir. 200 seneden beri hala enkazı kaldırılamayan geleneksel medresenin din anlayışı, kültür ve zihniyetinin savunucusu da, hasmı da çıkmaz bir inanç ve davranış içindedir. Savunucularının neden iki yüz senelik başarısız bir deneyden ders alıp farklı bir ıslaha ve düzenlemeye gitmeyi hala kafalarına koymadığını anlayamadığım gibi, hasımlarının da yeni bir din anlayışı geliştirmek yerine, tamamen yok edilmesini azmetmesini de hiç anlayamıyorum. Geleneksel medresenin din anlayışından farklı bir din anlayışı da yine dine, dinin asıl kaynağı Kur'an'a dayanmalıdır. Onun yerine başka herhangi bir ideoloji ve inanç sisteminin seçenek olamayacağını bilmek gerekir. Yoksa 200 seneden beri geldiği gibi devam eder, gider. Böyle gitmesi hem din hem millet düşmanlarını sevindirir. Her ikisi de hem devletin, hem milletin düşmanlarının ekmeğine biri yağ, diğeri bal sürer. Devletini ve milletini sevenleri ve bu iki karşıt grubun içinde dinle ve milletine karşı samimi olanları sorunu düşünmeye ve bir çözüm aramaya davet ediyorum. Bu hususta kendilerine çok sağlam bir başlangıç noktası öneriyorum. Eski, alışılmış bir zihniyetle değil, yeni bir imanla ve yeni bir şey arama zihniyetiyle Kur'an'a başvursunlar. Onda umduklarından ve düşündüklerinden çok daha güzelini ve iyisini bulacaklarına inanıyorum. İnsanı en sağlıklı kontrol eden öğretidindir. Çünkü din, insanı Allah'a bağlar, Allah'la karşı karşıya getirir ve aradaki her türlü aracıyı, şefaatçiyi, kaldırır. Din önce akla hitap eder, akıl aldığı mesajı kalbe götürür ve kalpte bu mesajı kendi üyeleri olan organlara iletir, onları işle ve davet eder. Allah insana can damarından yakın olduğu için, insan Allah'a içinden saygı duyar, bu saygısını sürdürmeye çalışır, davranışlarında insanlığını yaşar ve herkesin beğenisini kazanır. Türkiye'nin din eğitimi sorunu, Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki dönemlerin din eğitimi konusuna girmeden önce, Cumhuriyet'ten sonraki fenomeni tasvir ve arz etmeye çalışacağım. Sebeplerine Çeşitli yönlerden tahliline girmeyeceğim 1924 yılında Tevhid-ı Tedrisat Kanunu çıkarılarak bütün öğretim ve eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'na verildi. Milli Eğitim Bakanlığı medreseleri kapattı. Medresenin orta öğretim seviyesine denk olarak İmam Hatip okullarını, yüksek kısmı yerine de Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi açtı. Normal okullarda din dersleri herkese mecburi olarak 1927 yılına kadar devam etti. İmam Hatip okullarının çoğu 1927'de ve sonuncusu da 1929'da kapatıldı. Darülfünün 1933'te üniversiteye çevrilince, İlahiyat Fakültesi de kapatıldı. Böylece okullarda resmen din öğretimi kaldırıldığı gibi, hususu olarak evlerde bile yasaklandı. Demokrasi süreci içerisinde 1949'da İlahiyat Fakültesi ve 1950'de imam hatip okulları yeniden açıldı. 1957'de ortaokullara isteğe bağlı olarak din dersi konuldu. Bu ihtiyari din dersi tevhid tedrisat kanununun gerekçesine ve felsefesine aykırıydı. Nihayet bu terslik din derslerinin zorunlu hale geçirilişiyle 1982 Anayasası ile düzeltildi ve 1924'teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na resmen uyulmuş oldu. 1927 yılında okula başlayan gençlik 1982 yılına kadar din öğretiminden mahrum bırakıldı. 1957-1982 arası ihtiyari olarak okuyanlar da çeşitli sebeplerle baskı altında idiler. 23. Yıl İmam Hatip Okulları, 16 yılda ilahiyat Fakültesi kapalı kaldı. Din eğitimi 30 veya 55 yıl insanların kapalı kapıları arkasında ana babalarından duyduğu din kültüründen ibaret kaldı. Şimdi sorun şudur. 1. Bugün toplum bu yasaklı dönemde yetişmiş insanların idaresindedir. Bunlar üç ana grupta toplanabilir. a. Ana, babasından duyduğu din bilgisi ile yetişenler. b dine gönülden düşman, toplum içinde ismen Müslüman olanlar, c, dine cehaletinden aldırış etmeyen, ismen Müslüman olduğu halde dini umursamayanlar, 2. 17. asırdan beri süre gelen kalıplaşmış, dondurulmuş, zamana uyumsuz bir dini öğretimi, yasaklı dönemde gizliden gizliye, resmi dönemde de açıkça sürdürerek dini otoriteyi ellerinde tutanlar, Bunlar toplumun dini ihtiyacını istedikleri gibi yönlendiren ve dinden kendilerinin sorumlu olduğunu hükümete kabul ettirenlerdir. Üçüncü dini kabul edenler ile dini gönüllerinde inkar edenler bir noktada birleşiyorlar. O da dini anlayıştır. Her iki tarafın din anlayışı da aynıdır. Toplumdaki çatışmayı bu iki taraf sürdürmektedir. 4. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen dini zihniyetle Diyanet ve İlahiyat Fakültelerindeki dini zihniyet ve bunlara paralel olarak yarı resmi ve gizli sürdürülen dini zihniyet arasında temelde fark yoktur. Bu sözle gayri resmi ve gizli dini zihniyetin resmen okutulan ve öğretilen dini zihniyet seviyesinde olduğu kastedilmiş onun derecesi yükseltilmiş olmayıp resmi dini öğretim ve zihniyetin seviyesinin düşük olduğu vurgulanmak istenmiştir. Beşinci ilahiyet fakültelerinde din öğretimi ve eğitiminin, asrın anlayışına müspet cevap verecek düzeyde olmadığını bilenler biliyor. Bunu ilahiyat fakültelerinin diğer fakültelerden düşük seviyede olduğunu ifade etmek için değil, bütün fakültelerin aynı kısır döngü içinde olduğunu vurgulamak için söylüyoruz. Zira üniversiteler genellikle milletin kültürel seviyesinin bütüncül olarak yansıdığı müesselerdir. Ve maalesef, bizim müşahede ettiğimiz kadarıyla bu yansıma hiç de hiç açıcı değildir. Bu sebepledir ki, üniversite yönetici ile halk arasındaki direkt teması sağlaması gereken sivil müessesi olma özelliğini ortaya koyamamaktadır. Altıncı Ilı Fakültelerinde çok seslilik hakimdir. Aslında bu yüksek öğretimin bir gereğidir. İlmi, prosedür sonucunda elde edilen verilerin objektifliği, ilmi ortamın çok ile doğru orantılıdır. Medrese gibi kendini yenileyemeyen, statikocu kurumlar bu ortamın bulunmasının kaçınılmaz sonucu olarak vücut bulmaktadırlar. Fakülteler karar organa olmayıp ilim ve araştırma yapan kurumlardır. Ancak bugünkü durumda, İlahiyat fakültelerinde geleceğe dönük ilim yapmanın ve bilim üretmenin zayıf durumda olduğunu, 17. asra damgasını vuran din anlayışını aşmaya çalışanların azınlıkta kaldığını söylemek, dini ve ilma açıdan bir gerçeği tespit etmektir. Bu anlayışı toplum ve gençlikte teşvik etmekte ve çoğu kez sadece fakülteden diploma almayı amaçlamaktadır. Böyle mezunları olan imam hatip ve diğer okullardaki din eğitiminin gerçek dinin anlayışını yansıtmadığı yapılan şikayetlerden anlaşılmaktadır. Bilgin nosyonu eksikliği ve konulara önyargılarla yaklaşma gençlerin dinden soğumasına sebep olmaktadır. 7. Diyanet Teşkilatı da, halk bazında görünür dediğini bir gaye güden, esasen 17. asrın din anlayışı ve zihniyetini devam ettiren, çeşitli istismarca prensiplerin ve bazen de daha kötüye giden bir zihniyetin etkisinde ve paralelinde hareket etmektedir. Sonradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar yükselip etkili olan Cumhuriyet neslinden iki Diyanet İşleri Başkanı ile yaptığım tartışmada onların 17. asrın bile gerisinde kalan dini anlayışı terbiç etmeyi halkın inançlarına saygılı, olmanın gereği olarak savunduklarını gördüm şimdiki durum daha iyi değildir 2. defa diyanet işlerinde görevli bir devlet bakanına bu hususta şunu söyledim diyanet teşkileti halkı yırşat etmek ona doğruyu söylemek ve göstermek emel ve gayretinde olmak ve halkın yanlış anlayışını düzeltmek yerine halkı yanlış inanç ve anlayışlarına göre idare etmektedir bakan bu sözümü doğruladı ama kendisi de öyle yırşat edici bir gayret içine girmedi 8. bilgiyim Görgüm ve şahsi kanaatim odur ki, hiçbir parti, diyanet teşkilatını bu durumdan kurtarmaya yanaşmayacaktır. Gönülden dinin aleyhinde olan partiler ise, diyanetin ve dinin bu durumda olmasından memnundurlar. Bunu, dinsizliğin prim yapması ve dinin daha çok de olması için bir yol olarak görmektedirler, tazminattan sonraki devlet adamlarının dini tutumu gibi. Doğrusu, Dinsiz de olsa hiç kimsenin, dinin toplumda ne kadar olumlu rolü olduğunu inkar etme hakkı olmamalıdır. Bu onun milletini sevmediğini ve milletinin değer yargılarını kaybetmek suretiyle nihilizme gitmeyi sevinçle karşıladığını gösteren bir işarettir. Esasen halkı ve onun dayandığı dinamikleri ve ilkeleri hiç saymak hiçbir milletsever tarafından düşünülemez. 9. Milletin ilerlemesini engelleyen temel sebeplerden birinin de bu yanlış ve çarpık din anlayışı olducunu, ömrünü gerçekten dine vakfetmiş olan dürüst din alimleri her fırsatta ilan etmekte ve yazıya dökmektedirler. Onun için, Diyanet işlerinden başlamak üzere bir ıslah yapılması kaçınılmazdır. Aslında Diyaneti ve toplumun din anlayışını ıslah etmek kolaydır. Diyanete egemen olan dini düşüncenin ıslahıyla modern, yapıcı ve asrımızın sorunlarını ele alıp onlara temel çözümler sunabilecek İslami düşünce bütün ilkeleriyle ortaya çıkacaktır. Buna paralel olarak dini, şu ana kadar ilerlemeye ket vuran bir olgu olarak algılayan düşünce değişecektir. Din ve millet düşmanları da artık, dini bir seçenek olarak ele alma zorunluluğu duyacaklardır. Dini ıslahat ancak, Büyük bir dirayet ve ilmi bir siyasetle kolayca ve tedrici olarak gerçekleşebilir. Bu, kanunla, copla, askeri ihtilallerle olmaz. İlmi olarak, gerçek ve yanlışlar anlaşılacak ve kolay kabul edilecek şekilde, sakin sakin, ağır ağır anlatılacak ve baskı yapılmadan düşünme payı hesaba katılacaktır. 10. Diyanet Teşkilatının ilmen ıslahı gerçekleşirse, Toplumun din anlayışı ve dini zihniyeti de değişeceği için, bu hem toplumdaki dini çıkar gruplarını hem de ilahiyat fakültelerindeki öğrenci ve hocaları etkileyecektir. Diyanet teşkilatı yapısal olarak bu dini zihniyeti ıslah edebilecek en uygun müessesedir. Fakülteler çok seslidir, öğretim yaparlar, karar ve yürütme kurumu değildirler, dedik. Diyanet tek seslidir yüksek din kurulu kararı alabilir ve bir fikirde birleşebilir. Ayrıca en önemlisi, diyanet teşkilatı, ifrat ve tefride kaçmadan insan tabiatına en uygun olan ve getirdiği dinimizle insana, hem bu dünyada hem de öbür dünyada rehberlik eden Kur'an kaynaklı bir dini düşünceyi temsil etmelidir. Fakülteler dört yıllık olup öğrenci birbirinden farklı ve zıt düşünen hocalar dinlemekte, bu görüşler içinden kendisine zor yol bulmaktadır. Böyle söylemekle, fakültelerin bu durumda kalması terviç edilmiş olmuyor, onlar da öğretim ve eğitim anlayışlarını ileri dönük sürekli geliştirmek zorunda olmalıdır. Bunu yapmaya çalıştıklarını, ama sürecin çok ağır işlediğini de ifade etmek yerinde olur. Eğer, Diyanet ıslaha girişmez ve toplumdaki çarpık din anlayışı yaygınlaşırsa ki siyasiler bu konuda gelenekçi rivayetçilerden yanadır bu durumdan fakültelerde olumsuz yönde etkileneceklerdir. 11. Çözüm Yolu, Diyanetin Yüksek Din Kurulunu Faaliyete Geçirmektir. Bu kurula dinine, ilmine, aklına, davranışına, dürüstlüğüne ve din anlayışına güvenilen din alimlerini seçmek gerekir. Bunlar, nasıl çalışacaklarını kendileri tespit edeceklerdir. Ancak ben burada yöntemle ilgili bir örnek vermek istiyorum. A. Vilayet müftülerini toplayıp onlara seminerler vermek ve bu seminerleri verenler kendi sahalarında akademik kariyer sahibi olmalıdır ve aynı zamanda bölgelerinde okullarda ve halk arasındaki dini sorunları, sorun yaratan dini hüküm ve anlayışları tespit etmek. B. Bunları yüksek din kuruluna göndermek ve kurulun bunları ilmi ve dini açıdan inceleyip sebep ve gerekçeleriyle vardığı kararı ilan etmesini sağlamak, internet, radyo, televizyon, gazete, dergi ve kendi yayın organı olarak kitap ve dergiyle, ile, c, kurul üyelerinin iş bölümü yaparak halka bunları anlatması, halkla sohbet etmesi ve dertlerini dinlemesi, d, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerekli gördüğü konularda, o sahaların uzmanı olan ilim adamlarına davetiyeler gönderip onların halka konferans vermelerine yardımcı olması. mesela bir hijyen doktorunun, modern tarzda temizliğin ne olduğunu bir din ile birlikte, bir panelde anlatması. Ferdi temizlik yanında çevre ve toplum temizliğinin gereği, ferden temiz olan kimsenin çevresinin kirliliğinden, mikrobundan vesaire nasıl etkileneceği, ferdi temizliğin insanı kurtarmayacağı ve benzerleri hususların zaman zaman değişik uzmanlar tarafından anlatılarak millete alışkanlık kazandırmaya gidilmesi, bütün toplum işleri, ticaret işi, iş ahlakı ve insanlara muamele gibi hususlarda ele alınırsa, milletin böylece en ileri bir seviyeye ulaşmasına hizmet edilmiş olur. 12. Milli Eğitim Bakanlığı Din kültürü derslerinin aksayan taraflarını düzeltmeli ve geliştirmeli, içeriklerini gençlerin din kültürünü başkasından almaya muhtaç olmayacakları şekilde, onların kapasitelerine uygun düşecek tarzda geliştirmelidir. Din derslerinin Türkçe anlatımı, kolay, iyi ve düzgün bir ifadeyle olmalıdır. Yazılmış din kültürü kitaplarının içinde Türkçesi bozuk ve içeriği anlaşılmaz olanlardan din kültürü hocaları bile şikayet etmekte ve bu durum hocalara derslerinde kendi kişisel din anlayışlarını anlatma imkanı vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, vilayetlerden temsilciler çağırıp küçük bir dini şura toplamalı, bu temsilcilerle din derslerinin değerlendirilmesi yapılmalı ve ayrıca yaz aylarında din öğretmenlerine kurslar düzenlemeli. Hem onlara yeni bilgiler verilmeli hem de sorunları tartışılmalıdır. Kurs hocalarının yalnızca ilahiyat fakültelerinden olması gerekmez. Başka sahalardan hocaların, mesela bir tıp doçent veya profesörünün üzerinde çalıştığı tıbbi bir meseleyi anlatması, bir feza fiziye hocasının son araştırmalar hakkında bilgi vermesi çok faydalı olur. Öğrenciler bu gibi bilgileri din dersi hocasından dinlerlerse dine daha çok ilgi duyabilirler. Her kursa böyle bir hocanın katılması yeterli olur. Öğrencinin temizliği bir din hocasından dinlemesiyle bir tıp hocasından dinlemesi arasında büyük fark vardır. Kursa gelen hocalarda birer öğrencidir. Din kültürü derslerinin öğretiminde bir tutarsızlık görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa'daki Türk çocuklarına din derslerini ilkokul 1'den başlattığı halde, Türkiye'de ilkokul 4'ten başlatıyor. Oysa konseyin kabul ettiği programda din dersleri ilkokul 1. sınıftan başlamaktaydı. Bu tutarsızlığın giderilmesi millet ve gençlik yararını olacaktır. Kur'an'daki sure ve duaları nasılları yanında Türkçeleri de öğretilmelidir. 13. Kur'an kursları Kur'an Kursları Müdürlüğü adı altında Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlanmalı, kurs müdürünün daima hafız ve doktora sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Bu kurslardan yaşı tutmak kaydıyla ve hafız olması şartı aranmaksızın imam hatip okullarına öğrenci alınmalıdır. Böylece imam hatipliler hakkında vuku bulan itirazların önüne geçilmiş olur. 14. Ülahiyet Fakülteleri kendi ıslahatlarını kendileri yapabilir ve zaten fırsat oldukça buna yönelik çalışmalara ola gelmiştir. Halk kademesinde yapılacak ıslahat onlara yardımcı olacak, onları olumlu etkileyecektir. 15. Din Eğitiminin, Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerdeki durumu ve ıslahatı hakkında böyle geniş bir çerçeve çizmekle yetiniyorum. Teferruatla ilgili çalışmaları, sahalarındaki uzmanlara bırakmak en ilmi ve geçerli yoldur. 16. Memleketin sorunlarına samimi ve canı gönülden yansız yaklaşılmadığını görmek insanı ne kadar üzüyor. Çünkü sorunlar çözülmüyor, giderek artıyor ve üst üste biniyor. Toplum iki kamp arasında, hem kültürel hem de siyasi alanda Arap saçına dönüyor, sağcılar ve solcular. Bunların her biri, ideolojik, militanca çözümler peşinde olduklarından ideolojileri de ayrı, birbirine ters olduğundan, birleştikleri noktaları ihmal edip, ayrıldıkları noktalarda ısrar ederek ayrılığı körükledikleri gerçekçilerin ve yansızların gözünden kaçmıyor. İnsanın canını sıkan, birbirine karşı iki sadece ideolojist ve militanın, solcular gibi kendi ideolojilerine hizmet etmeyip, İdeolojilerini köşe dönmek ve mevki kapmakta kullanmalarıdır. Solcuların Babil kulesi yıkıldığı için yeni bir arayış içindedirler. Umulur ki, daha sağlam doğruyu bulabilirler. Kulenin dışına çıktıkları için dünya gerçeklerini daha açık kavrarlar. Sağcıların kale bentleri 3 çeyrek asır önce yıkıldığı halde hala bir arayış içinde olmadıkları, harabeler, İçinde ağıt yakmaktan başka bir iş yapmadıkları görülüyor. Bunlara kendi deyimleriyle milliyetçiler ve ümmetçiler deniyor. Bu iki gruptaki ideolojistler, milletin din ve dil eğitimiyle ciddi bir şekilde ilgilenmemektedirler. Oysa, bir toplumun millet haline gelmesi bu iki temel öğretiyle mümkündür. Dini arka plana alan Turancılar dile de gereken önemi vermiyor. Türkçenin ilim dili, felsefe dili olması için fikirleri, amaçları, Çalışmaları ve dili güzel yazıp konuşmayı yaygınlaştırmayı ihmal etmenin belayeti içinde olup Türkiye'yi yabancı diller merkezi haline getirmenin sakıncasını görmek istemiyorlar. Ümmetçilerin de, dile önemsemedikleri gibi, dini de temelinden, yani Kur'an'dan başlatarak gerçek dini öğretime gitmek herhalde işlerine gelmiyor. Çünkü kendilerinin ve taraftarlarının dine dair bildiği birçok şeyin dine zıt olduğu korkusunu yaşıyorlar. Bu korku onların yanlış yolda olduklarına bir delil sayılmaz mı? Her ikisini de dil ve din öğretimine önem vermeye çağırmak, her milletseverin görevi olmalıdır. Milletin bütünleşmesi, farklı düşünmeye, farklı fikir sahiplerinin sevişmesine engel değildir ve olmamalıdır. 17. dekanlığım mesnasında. 1980-1982, üst kademeye yazdığım bir yazımda, orta öğretimde öğretim ve eğitim devletin kontrolünde, yüksek öğretimde ise öğretim ve eğitim ilmin kontrolünde olmalıdır, demiştim. Burada yanıldığımı biliyordum. O zaman devletim hiç olmazsa, yüksek öğretimden ideolojik elini çekmesini sağlamak için öyle demek istemiştim. Ama şimdi, orta ve yüksek öğretimde de bilimin ilmin. Kontrolünde olmasını gerekli görüyorum. Çünkü orta öğretimde genç nasıl öğretiliyor, eğitiliyorsa yüksek öğretimde de aynı zihniyetle devam ediyor. Öğretim ve eğitim ideolojistlerin elinden kurtulmazsa, toplumda fikir hürriyeti ve demokrasi gelişemez ve toplum sivilleşemez. Devleti ellerinde tutanlar üç gruptur, siyasiler, idareciler de dahil, asker ve büyük tüccar ve sanayiciler. Üniversite tamamen dışlanmıştır. Mali özgürlüğü olmadığı gibi fikir özgürlüğü de yoktur. Yalnız sosyal ve beşeri ilimlerde değil, teknik ilimlerde de fikir özgürlüğü olmadığını en açık delili, yapılan yatırımların, santrallerin milletin sağlığına zararlı olduğunu söylemeye cesaret edememeleridir. YÖK'ten önceki üniversitelerde hiç kadro sıkıntısı çekilmezken, YÖK kurulduğundan beri senelerce profesörler doçent kadrolarında, doçentler araştırma görevlisi kadrolarında işkenceye maruz bırakılmaktadır. Türk siyasileri, muhalefetteyken oldukça isabetli konuşuyor ve sistemden şikayet ediyorlar. İktidara gelince bozuk düzenin tadını ve zevkini çıkarıyor, hiçbir şey düzeltmiyorlar. Düzeltemiyorlar değil, çünkü çıkarlarına olanları çok güzel yapabiliyorlar. Şimdi muhalefet daha akıllandı. Eskiden olduğu gibi vaatte bulunmuyor. Proje ve fikir üretmiyorlar ki iktidara gelince itiraza maruz kalmasınlar. Bu kısır ve pasif daire ne zaman düzelecek? Bize göre üniversiteye önem verildiği zaman, öğretmene ve öğretime canı gönülden yönelindiği zaman millet milletleşecek, toplum sivilleşecek ve iyiye, ileriye doğru yarış başlayacaktır. Bunun için öğretime Sözle kalmayan, fiilleşen övgüler gerekir. 18. i̇bn Haldun, Ölüm 1406-M, e, zamanında insanın bir şeyhe mürid olmaya ihtiyacı olup olmadıcı tartışılmış ve bu hususta i̇bn Haldun bir kitapçık yazmıştır. Alimler, Ahmak, Belit, kimsenin şeyhe ihtiyacı olduğunu, akıllı ve zeki kimsenin ise şeyhe ihtiyacı olmadığını, kitabın ona yeteceğini söylemişlerdir. Burada en tehlikeli yaklaşım, dini bilmenin yetmediği, ayrıca Allah'a ulaşmak için din dışı veya din üstü bir teşkilatın meşruiyetinin kabul edilmesidir. İnsanların dinlerini bilmeye ihtiyacı vardır, bu da insana yeter. Allah'a varmak için, şüphesiz Kur'an öğretisine en uygun olan, kişinin ilme ihtiyacı olduğu, ancak bir şeyhe ihtiyacının olmadığıdır. Burada Mugalataya. Demagojiye gitmemek için mürid ile talebe ilişkisiyle şeyh ile öğretmen, alim, ilişkisini birbirinden iyi ayırmak lazımdır. Şeyh şahsiyetleri kendi şahsında eritir, yok eder. Hoca ise şahsiyet kazandırır, ilim varlık verir, şeyh boyunduruk vurur. Bunu bir kelam doçenti, öğrencisine şöyle öğütlemektedir, mürid olmanıza yasak ediyorum, ama hepiniz birer şey olun. Şeyh olmakla mürid olmaktan kurtulmaya imkan vardır, hepsi şeyh olunca mürid olacak kimse kalmayacağı için şeyhlik de ortadan kalkacak, İnsanlarda ne kadar aşağılık duygusu var, ya sürünerek bir mevkiye gelecek veya birisinin himayesinde, gölgesinde Allah'a gidecek, eğer şeyhalim ise alim gibi davransın, benim aynı zamanda şeyh olan, kudat hocalarından bir hocam, vardı, Hiçbir zaman şeyh gibi davranmadı, İşte ideolojik eğitim tarikatta ve şeyhlikte var, ama alim olan, ideolojist olmaz ve ideolojist de gerçek alim olamaz, bu benim koyduğum genel kayıdedir, emekli bir profesör, emekli başka bir profesöre, Atatürkçüler ile müridler arasında fark yoktur, İki grupta Allah'tan başkasına bağlanıyor, diyor ve şunu ilave ediyor, müridler, Kendilerinin bağlandığı kişinin namaz kıldığını iddia edebilirler. Ama Allah'tan başka bir şeye bağlanıp boyun emekte fark yoktur. Allah'tan başkası, peygamber de olsa, taş, toprak, şeyh, alim, kumandan da olsa, gene de Allah'tan başkasıdır, şirk sayılır. Günlük deyimiyle zihinlerini ve beyinlerini başkasına endekslemiş ve ipotek altına almışlardır. 1961 yılında Diyanet dergisindeki makalemde şöyle demiştim, Heze, peygamber şimdi gelse, onu ilk ret ve inkar edecekler Müslümanlar ve hocalardır. Müslümanlığı şimdiki Müslümanlardan kurtarmak için bir peygamber gelmeyeceğine göre, İmam Azam gibi büyük müçtehitlere ihtiyaçtan başka çare kalmıyor. Onlar da büyük bir düşünür ve filozof olmalıdır. O halde her iki kutuptan da kurtulup hızla istikbale doğru koşmak için müçtehitlere ve filozoflara ihtiyaç kaçınılmazdır. Gerçekten de doğru ve ciddi bir din öğretimi ve eğitimi verilmiş olsa, insan putperestliğe vardırmadan kime ne kadar, ne derecede saygı göstermesi gerektiğini bilir. Kur'an başından sona kadar, insana şahsiyet kazandırmak için geldiğini ifade etmektedir. İnsanların birbirlerine karşı duyması gereken saygıyla Allah'a karşı duyması gereken saygıyı açıkça belirtmekte ve ayırmaktadır. Kur'an'a militan bir zihniyetle yönelmek, Kur'an'ı gerçek anlamıyla anlamaya engeldir. Kur'an bütün insanlara insanlık haklarının ne olduğunu öğretir ve onlara uymanın, Allah katında en olgun ve kamil insanlık mertebesi olduğunu bildirir. Kur'an öğretisinde hile yok, yalan. Dolan yok, ezen ve ezilen yok, adalet, hak, ihsan ve sevgi var, Kur'an'ı böyle anlamalıdır, Kur'an'ın böyle 360 derecelik bir açı ile anlaşılması için ömrünü tüketenleri arayıp bulmalı, 13 Ağustos 1991, Ankara, İbadet ve İlim. Kur'an-ı Kerim'e başvurup dinimiz İslam'ı yeniden öğrenmek gerektiğini külliye ü şeriyadaki öğrenciliğim sırasında kavramış olduğumu tekrarlayarak söze başlamamın sebebi, kırk küsur yıl sonra bu fikrimim gittikçe kuvvetlendiğini gözlemlememdir. Müslümanlar, iman, İslam, Allah, Tevhid, Kur'an, Peygamber gibi kavramların anlamlarını, ne anlatmak istediklerini saf akılla Kur'an'a giderek, Ondan başlayarak yeniden ve yeni bir şekilde anlamak, kavramak zorundadır, aksi takdirde yürü olma hakları yoktur, asırlardan beri olmadığı gibi. Şimdi yalnız Kur'an'da geçen ibadet kelimesini ele alalım. Fıkıh, kelam ve tasavvuf kitaplarında açıklanan ibadet kelimesinin anlamının Kur'an'a gidilerek değiştirilmesi ve insana nasıl bir benlik verdiği, bencillik değil, insanın 24 saatlik gününü nasıl? İçine aldığı öğrenilerek insanın köle, sünepe, çayda eriyen şeker gibi fani ve şahsiyetini yitirmiş, kimliğini kaybetmiş, şaşkın, şamar olanı olmaktan kurtarılmalıdır. Buna ibadet kelimesine verilecek mana ile başlanacaktır. Bazı kişiliksiz, kimlik bunalımı içinde olanların, Allah'a ibadeti insanı aşağılayıcı, ona secde etmeyi küçüklük saymalarına karşı şöyle dedim, Allah'a gerçekten secde eden, Allah'tan başkasına secde etmez, boyun emez. Allah'a ibadet, Allah'ın doğal kanunlarına uygun ve bu kanunların gereğidir. İnsanın kendisine yapılan bir iyiliğe karşılık iyilik yapması ve en azından teşekkür etmesi hayvanlarda bile bir tabiat kanunudur. İnsanın, kendisine bu varlığı ve bunca nimetleri veren zata ibadet etmesi, ona teşekkürden başka bir şey olmaz. Anlatmaya çalıştığım ibadet yalnızca namaz ve oruç değildir. İnsanın, Allah'ın doğal kanunlarına, kendisi için koyduğu kanunlara uymasıdır. Bunlar tarlayı sürmek, ekin ekmek, ekini sulamak, yol açmak, kendi rahatı için ev yapmak, pamuk eki iplik ve kumaş yapmak, düşmanlara karşı gerekli tedbiri almak, fakirlere ve çocuklara yardım etmek, okumak bilmediğini öğrenip bilgin olmaya çalışmak, laboratuvarda deneyler yapmak, su getirmek, temizlik yapmak gibi işlerdir. Bunlar doğa kanunlarıdır ve Allah'ın sünnetleri, tabiat kanunları, olup bunlara uymak, bu kanunlara göre hareket etmek Allah'a ibadettir. Namaz ve oruç ise, insanın bu işleri daha sağlam ve iyi bir şekilde yapmasını sağlayan eğitim ibadetleridir, vasıtalarıdır. Öncekiler ise asıl gayedir, Yaşar Nuri Öztürk, ki Kur'an erlerinden, öğreticilerinden biridir, Kur'an'ın temel kavramları adlı eserinde ibadet kelimesini açıklıyor ve ibadetin mahiyetini tam anlamıyla bilmek mümkün değildir. Çünkü, insanla Allah arasında bir alaka olan ibadetin taraflarından biri olan zatı mutlakı gerektiği gibi bilemiyoruz. O halde, ibadetle ilgili söyleyeceklerimiz, ilişkinin sadece bir kutbu olan insan realitesi açısından bir değer ifade edebilir. İbadetin esası ve tamamı açısından değil nokta bir insan Allah'ın nitelikleriyle bilmektedir. Onun zatını, mahiyetini bilmek insan idrakinin dışındadır. Bu hususta Farabi en güzel cevabı vermiştir. Biz Allah'ın varlığını ve ne olduğunu bilemeyiz ama onun var olduğunu, varlığın zorunlu, vacibü'l vücut bir varlığın var olduğunu biliyoruz. Bu makalenin amacı, bunun felsefesini yapmak olmadığı için bu konunun ayrıntılarına girmiyoruz. Ancak, varlığı, nitelikleri ve nimetleriyle içimizi, dışımızı kaplayan bir varlık karşısında olduğumuzu bilmek, ona en büyük ibadet ve en yüce şükürdür. Yaşar Nuri Öztürk, bunu çok açık olarak ortaya koyuyor, ibadet, taraftarlardan biri olan insan beninin inkar veya mahkumiyeti değildir. Kur'an anlayışına göre ibadet, karşılıklı aşk ve saygı ilişkisidir. Bu ilişkide, taraflardan ikisi de aktiftir. Allah, kulunun ibadet alakası içinde bütün faaliyet ve yakarışlarına karşılık vermektedir. iki Bunun içindir ki, Allah'ın kanunlarına uyanlar dünyaya hakim olmaktadır. Bir Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'ın Temel Kavramları, S-220, İstanbul, 1993. 2. Kur'an'ın Temel Kavramları, Kur'an-ı Kerim, ibadet olayında kulun benliğinin inkarını, hiçliğini değil, tam aksine, ortaya konmasını ve güçlenmesini istiyor. İbadet alakasında taraflardan yalnız birinin değil, her ikisinin aktivitesi, alakanın kudret ve etkisini arttıracaktır. Bu yüzden ibadetle, insanın boyun büküklüğü değil, parçanın, bütün karşısındaki ölüşü değil, varoluşudur. 3. İbadet, yaratanla yaratılanın diyalogu, Kur'an'ın ifadesiyle konuşması, tekellüm, yukarıdan aşağıya, yani Allah'tan inanana doğru olan vahiy halinde, aşacıdan yukarıya, inanandan Allah'a doğru düşündüğümüzde karşımıza ibadet olarak çıkıyor. 4. Allah -İnsan ilişkisi, Efendilik-kölelik ilişkisi de cildir. Çünkü kölenin hiçbir varlık değeri yoktur. Kur'an'ın ortaya koyduğu ilişki, saygınlık ve sevgi ilişkisidir. Allah insanın hakkını koruyor ve fazladan doğal olanın dışında en büyük nimet olan aklı veriyor. Eğer Allah insanları robot veya köle yapmak isteseydi yapardı. Ama o zaman insan değil hayvan olurlardı. Gerçek şudur ki, Allah insanı akıllı, Anlayışlı ve serbest iradeli yarattı ki, kendisini ona anlatsın ve ona bir takım emirler versin, insanda karşı gelecek hürriyete sahip olsun, aksi takdirde diktatör gibi başkasını karşısına alıp ona nutuk çekmek olurdu ki, bu Allah'a bir yücelik vermezdi, karşısında olanın, emir verdiği kimsenin bu emri tutmama, karşı gelme hürriyeti olmalı ki, uyanların kendi iradeleriyle uydukları ortaya çıksın. 3. Kur'an'ın Temel Kavramları, S. 221. 4. Kur'an'ın Temel Kavramları, Fatiha Suresi, Kur'an'ın Açılış Suresidir. Orada Allah gökten yere sesleniyor. Metafizik dünyadan fizik dünyaya sesleniyor. Kainatın alemlerin ötesinden, kaynatı var edip eğitenin yüce varlıktan başlıyor. Rahmet ve merhamet sıfatları ile insana iniyor ve insana sesleniyor. Her yaptığının karşılığı verilecek bir zamanda, orada var olacaktır. Böylece vahiy alemlerin ötesinden yere iniyor ve bir mesaj, yukarı çıkma mesajı getiriyor. Kur'an'ın son suresinde görüyoruz ki, bu mesajı alan yükseliyor. İnsanların eğiteninden, Rabbinden, insanların hükümranına ve sonra insanların tanrısına yükseliyor. Fatihada iniş başlıyor, son surede devre bitiyor ve yükselişe geçiyor. İşte bu iniş ve yükseliş arasında insanın yapacağı şeyler Kur'an'da anlatılıyor. Onları anlamak için Kur'an okunmalıdır. Kur'an'ı anlamak ilmin başıdır, başlangıcıdır. İşte bütün bunların hepsi ibadetin ta kendisidir. Yaşar Nuri Öztürk bu hususta şöyle demektedir. Bütün müfessirler Fatiha suresinde birinceliğe daha dikkat çekmişlerdir. Fatiha'da ibadet, yardım dilemeden öne alınmıştır. Beş yani bir şeyi elde etmeyi istemeden önce onu bize kazandıracak vesilelere başvurmamız esastır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Fakat, o, sünnetullahın bir ricaba olarak, bir sebepler-sonuçlar sistemini varlık ve oluşa hakim kılmıştır. Sebeplere tevessül etmeden sonuç beklemek sünnetullaha ters düşmektedir. Sebeplere başvurmak her şeyden önce fiili bir olaydır. Bu fiil kısmı halledildikten sonradır. 5- Yalnız sana taparız ve ancak senden yardım dileriz, Fatiha, 15. Ki, sözlü başvurudan bir şey beklenebilir. Bunu tersine çevirmek, ilahi iradeye kafa tutmak olacağından sonuç kayıptan başka bir şey değildir. 6- Millet ne kadar yanlış anlamış ve anlıyor. Şüphesiz yanlış anlayanlar 4. Hicre asırdan, 10. M. Sonra İslam dünyasına hakim olan kafasız, çıkarcı avam din adamlarıdır. Ey inananlar! Siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder. 7. ayetini sünnetullah'a göre anlamamışlardır. Sünnetullah, Allah'ın tabii kainat ve sosyal kanunlarıdır. Allah'a yardım etmeyi namaz kılmak, oruç tutmak, tespih çekmek şeklinde anladılar. Bu anlayış sünnetullah'a aykırıdır. Allah bu ayetle demek istiyor ki, Allah'ın size yardım etmesini istiyorsanız, önce siz Allah'a yardım edin ki, Allah da size yardım etsin. Yani Allah'ın size yardımı için Allah'a yardım edin. Eğer buday, ekmek istiyorsanız gidin tarlayı kazın, tohumu atın, ekine bakın, Allah da size buday yetiştirmiş olsun. İşte bu, Allah'ın buyruğu, kanunudur. Allah'ın emrine uymak ve ibadet budur. Allah'a inanarak Allah'ın sünnetullahına uymak en büyük ibadettir. Allah'a inanmadan da bu sünnetullah'a uyanlar dünyada istediklerini elde ederler. Kanunlara uyanlar, kanunların nimetlerinden istifade ederler. Ama Allah'a inanarak bunu yapanlar, öldükten sonra da ödüllendirilirler. Allah, insanın dürüst, başı dik, disiplinli, nezaketli kimliğini koruması için ibadetlerin nasıl olması gerektiğini bildirmiştir. Buna göre ibadetin, içi boş, altı Kur'an'ın temel kavramları ise, 223. 7 Muhammed 47. 7. veya çürük, bozuk, saçmalıklarla doldurulmuş bir şekilde ibaret olmasının putperestlik olacağını, putperestliğin ise doğa kanununa aykırı olacağını açık sekik bildirmiştir. Yaşar Nuri B'de ibadeti anlatırken bu hususu vurgulamadan edememiştir. Çünkü ibadetin ruhu ve kabul yaşayan olması buna dayanmaktadır. İbadetin en basitinde bile rüya, başkalarına ibadet ettiğini gösterme düşüncesi olmayacaktır. Aksi takdirde, şekliyle ibadet adını alan davranış, hakikati bakımından şirk, yani Allah'a ortak koşma olacaktır. Çünkü Riyakarlığın gizli bir şirk olduğu bizzat heze, peygamber tarafından belirtilmiştir. 8. Yaşar Nuri Bey, isabetli bir tercihle Kur'an'da geçen kısas hükmüne doğal bir kanun terimini kullanmıştır, Kur'an-ı Kerim, katilin bağışlanması için gayret ve de bulunmakla birlikte, onu afiyet yalnız maktul tarafına ait olduğunu doğal bir kanun olarak tespit ediyor. Bu yaratılış kanununa dayanarak günümüzde ölüm cezalarının kaldırılması yolundaki çabalar, fıtrat kanununa aykırıdır, hakkı ihlal edileni korumak yerine, hakkı ihlal edeni korumak akıl işi midir? 9. Aslında İslam, insanın tabii, doğal haklarını korumak için gelmiştir, bütün emir ve yasaklarını, İnsanın doğal yani doğuştan getirdiği niteliklere göre yaşamını insan olarak sürdürmesine yardımcı olacak şekilde koymuştur. İslam'daki bütün hükümlerin bu şekilde anlaşılması dinin nasıl amacı ve felsefesidir. 8- Kur'an'ın temel kavramları, S-222. 9- Kur'an'ın temel kavramları, S-308. Ancak kısası yalnız hükümet, devlet yapabilir. Fertler kendi başlarına kısas yapamazlar. Bu haklarını devletten isteme hakları vardır. Kısasında ayrıca şartları bulunmaktadır. Hz, peygamber bir sözünde ibadetin beyni duadır demiştir. 10 belagat, iletişim, ilminde şöyle bir açıklama olduğunu hatırlıyorum. Mesela insan, Allah'tan bir şey istediği zaman, Ya Rabbi, bana şunu, bunu ver, ihsana et derken Allah'a emir vermiş olmuyor mu? Bu doğru mudur? Allah'a emir verilebilir mi? İşte belagat ilminde emir üç türe ayrılmaktadır. Eğer, emir büyükten küçüğe olursa buna gerçek anlamda emir ve bayırık, buyurma denir. Yaşıtlar, akranlar, eşler arasındaki emiri ise iltimas, nezaket, samimiyet ifade eder. Eğer emir küçükten büyüğe doğru olursa, buna da dua, karış denir, insanın da Allah'a yönelip arzusunu dile getirmesi dua olur, bundan dolayı namaz, salat, da duadır, buna göre duaya hazırlık, dua ederek oluyor, duanın zamanı, mekanı, şekli, yolu yordamı yoktur, insanın Allah'a gönülden, samimiyetle, saf kalple vasıtasız, aracısız yönelmesidir, insan içinde böyle bir duygu hissettiği zaman dua etmeli ve Allah'tan iste yiyeceğini istemelidir. Böyle bir anda Allah'la insan arasında hiçbir vasıt olmayacağı için duanın, yakarışına Allah'a ulaştığı kesinlik kazanır ve dua kabul görür. Yaşar Nuri Bey'in de duanın kabul edileceğine derinden inanmak 11 gerekir, demesi bunun duanın kabul edilmesi için özel bir şart olmasındandır. 10. Kur'an'ın temel kavramları, S. 308. 11. Kur'an'ın temel kavramları, S. 94. Yaşar Nuri Bey'in en çok övülmesi gereken yanı Kur'an dinini öne alıp tasavvuf ve tarikat anlayışını sıfırlamasıdır. Bu ayrımı iyi yapmaktadır. Bundan dolayı kendisine Kur'an erlerinden biri diyorum. İbadette riya, şirk olduğu gibi, Allah'tan başkasını Allah'a vasıta yapmakta şirktir. Puta, aracıya tapmaktır. Bu Kur'an'la sabittir. Kur'an, putperestliğin, Aracılığın her türünü küfür saymıştı. İşte Kur'an dini ile tarikat ve tasavvuf dini arasındaki farktan dolayı tasavvufçu ve tarikatçılar Kur'an'ı okumaya ve anlamaya karşı çıkmaktadırlar. Kur'an'a dolaylı yoldan hücum, doğrudan hücumdan daha düşmanca ve sinsilce olduğu için, insanları Kur'an'dan saptırmakta başarılı olmaktadırlar. Birçok insanın Allah'a iman adı altında bir tür ilahlar pantolonuna inandığı. Eşsiz Kur'an üslubu verilmiştir. Allah'tan başkaları anıldığı zaman hemen müjdelenmiş gibi sevinirler.12 Ortada iman iddiası vardır. Fakat, bu iman Allah'ı, bir takım yardımcıları devreye sokmadan biricik mabud olarak alma noktasına yükseltilememiştir. Burada sözü edilen örtülü putçuluk tarihi içinde birçok masum Allah adamının da şirk aracı yapılmasına yol açmıştır. Adları, eserleri, mezarları şirkaleti yapılmıştır. 13 Onun patenti altına başkalarını da şirk aracı yapabilmek için eze Peygamberi bile şirkaleti yapmaya çalışmışlardır. Bu tür putçuluk yalnız dini inançta değil ilimde ve fikirde de vardır. Yani birçok ilim ve fikir otoritesi. 12 Yaşar Nuri Öztürk Kurandaki İslam S 242. 13 Kurandaki İslam S 242 bulunmaktadır. Bunlar da insanın ilim yapmasını ve fikir üretmesini engellemektedir. Kur'an dinde, inançtaki putperestliğin yanı sıra ilimde ve fikirde de putçuluğu yıkma üzerinde durmaktadır. Aslında dogma ile İslam'ın ve Kur'an'ın ilişkisini ve bu ilişkinin boyutunu göstermek için bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Yalnız, burada bir kelime ile şunu söylemekle yetineceğim, dogma, tartışmadan, itiraz etmeden, düşünmeden körü körüne bir şeye inanç olarak anlaşıldığı takdirde ne Kur'an ne Allah ne iman hiçbiri dogma olmaz. Çünkü Kur'an bunları tartışmaya açıyor, kabul edilip edilmeyeceklerini düşünme ve muhakeme etmeye bağlıyor. Bundan dolayı da şeriat yani İslam hukuku ve fıkıh teokratik değildir. Sebep ve sonuç ilişkisine bağlanmakta ve tartışması yapılmaktadır sebep ve illete bağlı olan hükümler teokratik sayılmazlar. Bunların araştırılmasına ve detaylı açıklanmasına başka bir eser de inşallah başlayacağım. İbadetin en yüksek derecesi, Allah'ın kendisini görüyor gibi iş yapmaktır. İnsanın yaptığı bütün işlerde bu hüküm geçerlidir. Bu şekilde yapılan bütün işler, kabule en yakın en elverişli ibadet olurlar, insan namaz kılarken de Allah'ın huzurunda olduğunu düşündüğü sürece namazı gerçek namaz olur, namaz kılarken Allah'tan başkasının da onun yanında, himayesinde veya arkasında olduğunu düşünmesi, aklına getirmesi şirk, Allah'a ortak koşmak olur, ibadet ve ihlas, Yüce Allah, Zümer Suresinin 9-15. ayetlerinde diyor ki, Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, sonrakinden çekinen, Rabbinin acımasını dileyen kimdir? De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak öz anımsamaya çalışırlar. De ki, ey inanan kullarım, Rabbinize karşı saygılı olun. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız, katlananlara ödülleri sonsuz olarak ödenecektir. Tırnak işareti ki, doğrusu, dine Allah'a özkularak ona kulluk etmekle emrolundum, içtenlikle boyun eğenlerin ilke olmakla emrolundum, tırnak işareti ki, Rabbime karşı gelirsem, doğrusu, büyük günün azabından korkarım, tırnak işareti ki, ben dinimi Allah'a özkularak ona kulluk ederim, tırnak işareti siz de onun yerine dilediğinize tapın, de ki, doğrusu, diriliş günü hem kendilerini, hem yakınlarını ziyana uğratanlar, ziyandadırlar, tırnak işarete dikkat, işte apaçık ziyan budur. Türkçe anlamlarını yukarıda verdiğimiz ayeti kerimeleri açıklamak için Kur'an-ı Kerim'i anlamakta çok geçerli üç kurala değinmek faydalı olacaktır. Birinci kural, Yüce Allah'ın yapılmasını veya yapılmamasını bildirdiği işlerde, insanların hem fert hem de toplum olarak yararlanmalarını amaçlamasıdır. Din ve peygamber göndermesi de bu gayeyi gerçekleştirmeyi sağlamak içindir. İkinci kural, Yüce Allah'ın insanın yapabileceği şeyi ona emretmesi ve sakınabileceği ve sakınması gereken şeyi de yasaklamasıdır. Onun için Kur'an'da bulunan bütün hükümler, buyruk ve yasaklar insanın güç yetirebileceği emirlerdir. Asıl anlatmak istediğimiz üçüncü kural şudur, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insan gücünün sınırına göre hükümler koymuş ve buyruklar vermiştir. O sınıra varana kadar mevcut olan derece ve mertebeleri insanların kendi anlayış ve uygulamasına bırakmıştır. Bu, Kur'an-ı Kerim'in aynı gaya uğrunda olmak şartıyla farklı şekillerde anlaşılmasını ve hükümlerini zamana ve mekana bağlı olarak değişen durum ve şartlara göre uygulama imkanı sağlamaktadır. Geceleri secde ederek ve ayakta durarak sözlerinden kastedilenin namaz olduğu anlaşılıyor. Secde namazın en önemli unsurudur. Gerçekten yüce Allah'a insanın en çok secde ile yaklaşacağını Heze peygamber de anlatmıştır. İbadetler içinde namaz hem şekil hem de ruh bakımından çok yömlüdür. Ancak ayeti kerimede namazın kendisi anılmayıp onun unsurlarından söz edilmesi Geceliğini yapılacak ibadetlerin namazan başka ibadetler de olabileceğine işarettir. okumak, okuduğu üzerinde düşünmek, ilim müzekerei yapmak ve faydalı başka sanatlarla veya işlerle uğraşmakta geceleri ibadetle geçirmek sayılır. Geceleri ibadet edenlerin övülmesinin sebebi, bu ibadetlerin herkesin gözünden uzak, Sırf Allah için yapılmaya pek elverişli, dünya gürültüsünden uzaklaşılmış ve sakin bir zamanda yapılmasından dolayıdır. İnsan o vakitte, kendini Yüce Allah'a çok daha yakını hissederek gönlünü aynı derecede çok saflaştırıp ayrılaştıracaktır. Namaz insanı hem bedence, hem de ruhça birleştirerek, hareket ile fikri bir anda gerçekleştiren bir ibadettir. Bugünkü sinir hastalıklarını ve ruhi buhranları tedavi edecek derecede önemli olduğu, psikiyatride faydalı olacağı kanaati vardır. Ruhi buhran geçiren kişi, artık maddeden ümidini kesmiştir ve ruhuna bir dayanak aramaktadır. Namaz da onun bu ihtiyacını giderecek mahiyettedir. Bugün namaz kılanların birçoğuna bakıp da namazın madde ve manevi değerini küçümsememek gerekir. İnsan Allah'a yakın oldukça, bütün insanlara da yakın olur ve bütün insanları sever, şahsi menfaatlerinden, Diğer insanların menfaatleri için kolayca vazgeçebilir. Bundan sonra Ayet-i Kerime'in son oğlunun en büyük derdine dokunmakta ve bu derdin, ancak Yüce Allah'a gönülden, samimi bir şekilde ibadet ederek giderilebileceğini göstermektedir. Eski ve yeni filozoflarca üzerinde durulan bu dert, ölüm korkusudur. Yüce Allah'a kendini veren ve onunla dost olup en, Gizli anlarında Allah'a yaklaşanlar için iki önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunlar, insanların öldükten sonra ne olacağı ve ahiret korkusunu üzerlerinden atmalarıdır. Böylece ölümden de korkmamaktadırlar. Çünkü ölüm ve ötesinin sahibiyle içtenlikle dostluk kurmuşlardır. Diğer sonuç ise, bunlar Rablerinin rahmetini de kazanma ümidiyle sevinçlidirler. İnsanı bu iki önemli sonuca götürecek olan şeyin, kendini Yüce Allah'a verme ve bağlamayı sağlayacak olan ilim olduğunu Yüce Allah bilenlerle bilmeyenler bir olur mu, sözüyle anlatmaktadır. Bu ayeti kerime çok söylenir, ama etrafımıza baktığımız zaman, herkesin ilimden yüz çevirdiğini ve ilim adamlarına kimsenin kulak vermediğini, ilmin yayılmasını elden geldiği kadar set çekildiğini görmekteyiz. Özellikle bu ilim hususunda memleketimiz bir çıkmazdadır. İlmin başı, ilmi ve ilmi yapan insanı yaratan Yüce Allah'ı bilmektir. Diğer ilimler ondan sonra mertebelenir ve sıralanır. İlmin kaynağına ulaşmayan ilimler bilgi, malumat seviyesinde kalırlar. Bilmeden sadece inandığını söyleyip öğrenme peşinde olmayan bilgisizlerin Yüce Allah'ı bilerek, anlayarak bağlanan ve inananlar ile aynı safta yer alamayacakları ayeti i kerime de açıkça ifade edilmiştir. Ayeti i kerimenin sonu, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını, gösterişten uzak olan ibadetlerinin son oğlunu ölüm endişesinden kurtaracağını, ancak aklı başında olanların ve aklını kullananların anlayabileceğini bildirmektedir. Bu ayette Yüce Allah, insanoğlunun fert olarak mevcut probleminin, Çözümüne ışık tuttuktan sonra, devam ede gelen ayette insanların daha çok başarıya ulaşmaları için toplumu da içine alan öğütler vermekte ve öyleyse Rabbinizin kanunlarına karşı gelmekten sakının ve herkese iyilik yapın. Zira bu dünyada iyilik yapanlara, iyilik yapılacaktır ve bulunduğunuz yerin şartları daha iyi yaşamanıza uygun değilse, başka yerlere gidin, Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzü geniştir denmektedir. Başka yerler, daha geniş imkanlar ve uygun şartlar bulmaya elverişli olabilir. Böyle gerçek ilim ve iyi bir hayat elde etmek uğrunda yerini yurdunu bırakıp gidenlerin çekecekleri sıkıntılara veya içinde bulundukları darlıklara göğüs germelerine karşılık olan mükafatları hesapsız bir şekilde verilecektir. Ey Muhammed, bu işte sen örneksin. Buna göre sırf Allah için alisane ve gönülden Allah'a ibadet etmekle emrolunduğunu anlat ki, herkes de öyle yapsın. Müslümanlığı sen bildirdiğin için ilk Müslümanın sen olman gerektiğini de bildir ki, dinde istisna olmadığını anlasınlar. Burada İslam'ın çok önemli bir ilkesiyle karşı karşıya geliyoruz. O da heze Peygamberin yalnız bir bildirici, Allah'ın buyruklarını bize ulaştırıcı bir kimse değil, Aynı zamanda söylediklerini, dinin buyruk ve yasaklarını önce kendi şahsında uygulayan bir insandır. Böylece hükümlerin hem meşruluğunu, hem uygulanabileceğini ve hem de uygulama tarzını göstermiştir. Her zaman ve her yerde, sanatta, işte, ilimde, öğretimde rol oynayacak sanatkarın, ustanın, öğretmenin ve hepsinden çok din adamının, söz, iş ve davranışlarıyla örnek olmaya çalışması şarttır. İnsanın Rabbine ve O'nun kanununa karşı gelmekten sakınması gerekir. Yoksa öldükten sonra, büyük günün dehşetinden kurtulamaz. Görüldüğü gibi bu ayet-i kerime şunu anlatmaktadır. İnsan, ölümünden sonraki hayatını burada tayin edebilir ve belirli bir hale getirebilir. İnsanın geleceği kötü düşünmekten, Asabını ve ruhi dengesini bozacak korku, endişe ve rahatsız edici hayallerden kendisini kurtarmak için yüce Allah'ın emirlerine uyması, diğer bir deyişle her şeyden amansızca korkmak yerine yüce Allah'a saygı duymak. Onu sevmek ve gösterdiği sınırları aşmamaya biraz titizlik göstermek insanı kurtarır, dünya ve sonraki dünya, ahiret yaşamını huzur içinde geçirmesini garantiler. Döne dolaşa bütün ibadetlerin bütün iş ve davranışların iyi sonuçlara ulaştırılmasının tek bir şartı olduğu ve bu şartın da dinde ihlas olup bütün her şeyin mihverini teşkil ettiğini iyice bilmek gerektiği neticesine ulaştık. Bu, dinin yüzde yüz saf ve temiz bir vicdan ve gönülden, içten gelen bir duyguyla halisane, Allah için yapılması şartıdır. Bu şart gerçekleşmezse bütün ibadet ve iyilikler boşuna ve faydasızdır. Dinde ihlas ve samimiyeti yüz Allah için olmasıdır. Bu oran %1'lik bir kayma gösterirse ibadette %1 Allah yok, başkası var demektir. İnsan kendisini bu ölçüye göre titizlikle kontrol etmelidir. İbadette Allah'a ortak koşmak %1'den başlar, %50'ye kadar yükselir, İşte o zaman tam müşriklik olur. İnsanın kendisi bile belki %10'a kadar bunun farkında olmayabilir. Bu müşriklik ve münafıklık bir dereceye kadar yükselir ki, başkaları tarafından da anlaşılmaya başlar. Her dindar hem dini buyruk ve yasakları yerine getirecek hem de kendisinin itham edilmesine sebep olmayacaktır. Bu şartı bilmeyen yoktur, ama herkes başkasına uygulamaya kalkar, başkası da ona uygular, fakat kimse kendine uygulamayı denemez. İşte ne zaman Müslümanlar bu şartı kendilerine uygulamayı düşünür ve uygulamaya başlarsa, o zaman ıslah olacaklardır. Herkesin kendisine uygulamasını öğütlemek için, Yüce Allah Ezeh, Peygamber'e dedi ki, de ki, ben dinimi Allah'a özkularak ona kulluk ederim, siz de onun yerine dilediğinize tapın, de ki, doğrusu, diriliş günü hem kendilerini hem yakınlarını ziyana uğratanlar, ziyandadırlar, Tırnak işarete dikkat, işte apaçık ziyan budur, bir nasıl olur da bu açık ziyanın farkında olmazlar, yüce Allah herkese anlayış, düşünce ve iyi niyet ihsan buyursun, bir zümer 39, 14, 15, temizlik ve çeşitleri, bilim ve teknik oldukça ilerlemiş ve ilerlemeye devam etmektedir, bilimsel ve teknik gelişme, insanlığın rahata ve mutluluğa kavuşmasına yöneliktir, Yine de insanlığın bu bilim ve teknikten gereği gibi yararlanamadığını görmekteyiz. Temizlik, temizlenmek ve temiz kalmak için geliştirilmiş bunca araçlar, gerekli yerlerde ve zamanlarda kullanılmamaktadır. Temizlik çok yönlüdür ve insanın hem sağlık hem de insan ilişkileri bakımından her an önemli üzerinde durulması gereken bir sorundur. İslam dinine göre temizliği maddi temizlik, Manevi temizlik ve ahlak temizliği şeklinde 3'e ayırmak konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ciltek Seksi ve Ankara, 1981. Bu makalemizde önce İslam dinine göre maddi temizliği anlatacağız. İslam'da temizlik ile ilgili şu üç kelimeye dikkat edilmesi gerekir. Birincisi taharet kelimesi ki, buna temizlik diyoruz. İkincisi nezafet kelimesi olup bu daha ileri seviyede bir temizlik anlamını taşır. Üçüncü kelime zarafettir ve bu, çok temiz demekten öte temizlikte bir zevk ve incelik bildirir. Buna göre temizliği 3 dereceye ayırabiliriz. Birinci derecedeki temizliğe taharet, ikinciye nezafet ve üçüncü derecedeki temizliğe de zarafet diyoruz. Bu 3 dereceli temizliği 3'e ayırarak veya 3 sahaya uygulayarak anlatalım. Bunlar fertlerin temizliği, toplumun temizliği ve çevre temizliğidir. Ferdin temizliği, kişinin kendi temizliği demektir. İslamiyet, kişinin temizliğine çok önem verir. Müslümanlara günde beş vakit namazı farz kılmakla, ona çok ağır bir yük ve sorumluluk yüklemiştir. Bu kadar ağır bir görevi de temizlik temeli üzerine oturtmuştur. Bunun için gerekli temizlik yapılmadığı takdirde namazın kabul edilemeyeceğini bildirmiştir. Böylece İslam dini, temizliği dinin en önemli ibadetine temel saymakla temizliği de dini bir ibadet ve görev olarak insana farz kılmıştır. Üç dereceye ayırdığımız temizliği, örnek olarak namaz için gerekli olan temizliğe uygularsak şu sonuçta karşılaşırız. Birinci derecedeki temizlikte aranan şart sadece yine ucu kadar pisliğin dahi insanın üzerinde ve namaz kıldığı yerde bulunmamasıdır. Bu şarta uyan kimsenin namazının geçerli olduğuna hükmedilir. Ama bunun dışında tozlu, topraklı, kirli veya yağlı olabilir. Bunlar onun namaz kılmasına engel teşkil etmez, diye düşünülür. Böyle bir kimseye tahir, yani temiz denirse de bu en alt seviyedeki bir temizliktir. Ama o kimseye ikinci derecedeki nezafeti anlamında temiz denemez. O kimseye nazif denmesi için namaz kıldığı yerin, vücudu ve elbisesinin yağdan, kirden, pastan ve her çeşit hoş olmayan kokudan temizlenmiş olması gerekir. Burada şunu da ilave edeyim ki, hoş olmayan bir kokuyu gidermek amacıyla parfüm kullanıldığında temizlik yapılmış olmaz. Zira sürülen parfüm hoş olmayan kokuyu yok etmez, sadece etkisini geçici bir süre için ortadan kaldırır. Oysa İslam'daki temizlik esasına göre temizlenmesi istenen nesnenin kendisinin yok edilmesi gerekir. Buna göre hoş olmayan bir korkunun yok edilmesi için kokan bölge yıkanmalıdır. Böylece vücudu ve elbisesi her türlü yağ, kir, toz, toprak ve lekeden arınan bir kimse, Dinimizin istediği şekilde ikinci derecedeki temizliği yapmış olur. Üçüncü tür temizlik zevk sahibi olan bir kimsenin temizliğidir ki, buna zarafet dendiğini söylemiştik. Müslümanın namaz kılarken yapacağı en üstün temizlik budur. Kıyafetin güzel bir biçimde korunması, elbisenin güzel ve ütülü olması gerekir. Başka birisi baktığında ona gıpta etmelidir. Yüce Allah bu üstün temizlik ve zarafete işaret etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de her namaz kıldığınızda süslerinizi takının yani süs senin buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim zarafet kelimesi yerine süs, zinet kelimelerini kullanmıştır. İslamiyet bu tür temizliği Müslümanlara bir görev ve dini bir ibadet olarak yüklediği halde, yaptığımız temizlik hiç de yeterli bir düzeyde değildir. Bu temizlik emri sadece namaz kılanlara değil, tüm Müslümanlara yöneliktir. Herkes kendisini karşısındakine beğendirmek istemeli, daha doğrusu ona örnek olmaya çalışmalıdır. İkinci olarak toplumun temizliği çok önemli bir konudur. Topluma ve halka hizmet eden kamu kuruluşlarının temizliği de önemlidir. Yolların, taşıtların ve devlet binalarının temizliği gibi. Teknik imkanlar bu kadar ileri bir seviyedeyken, şehir içi ve şehirler arası otobüs ve trenlerin, Otellerin temizliği gereği gibi yapılmamakta ve anlattığımız temizlik ölçülerine uymamaktadır. Seyahat edenler bunları açıkça gördükleri için üzerinde fazla durmak istemiyorum. Ancak şu kadarını söylemek bir vatandaşlık borcudur. Trenlerin kirliliği insanı neredeyse yüz geri edecek derecedir. Bunlarda pislik yoktur. Bu manada temiz sayılabilir. Ama, kirli tozlu, paslı... Yırtık olma bakımından nazif sayılmazlar. Kışın şehir otobüslerinin basamaklarında ikinci bir basamak gibi tümsekler meydana getiren çamur birikintileri, yazın sıcağında, otobüs salonlarında toz olup yolcuların nefeslerini tıkamaktadır. Bu çamur, pislik sayılmazsa da nazif değildir. Bir zevk olarak tanımladığımız üçüncü derecede temizliği bu gibi yerlerde hayal etmek dahi mümkün değildir. İşte bunların yokluğu insana değer verilmemesinin bir sonucudur. Din burada medeniyete yardımcı olmakla ve tekniğin unuttuğu insani değeri ona hatırlatmakla görevlidir. Üçüncü olarak çevre temizliğinden bahsetmiştim. Çevre temizliği günümüzde çok önem kazanmış bir sorundur. Evlere ayakkabı ile girmek, çevre temizliğini ilgilendiren bir husustur. Dışarıda her çeşit pislik ve mikrobu çiğneyerek eve gelen bir kimsenin ayakkabıları ile içeri girmesiyle getirdiği toz ve mikropların evdeki sıcaklık ile havalanıp oradakilerin nefeslerine karıştığını ve yemeklerine bulaştığını söylemeyi gerek var mı? Evden atılan çöpler de çevre temizliğini ilgilendirir. İslam dinine göre çöpün pis manzarası ve kokusunun ortadan kalkması ve çöpün hiç görülmemesi gerekir. Çünkü hiçbir çöp yığınının manzarası hoş değildir. Belediye bu tür hizmetlere çok önem vermekle görevli bir kamu kuruluşudur. Vatandaşlar sadece belediyelerin emirlerine uymanın yanı sıra onlara yardımcı olmanın da dini görevleri olduğunu unutmamalıdırlar. Başkasının yapmaması kendisinin de yapmamasına sebep teşkil etmez. Bir kimse, falanca yapmıyor ben niye yapayım, deme hakkına sahip değildir. Başkası yapmadığı zaman sen yapacaksın ki, görevini yapmış olasın. Çevre temizliğinden maksat, insanın oturduğu, kalktığı, yanından geçtiği ve bulunduğu yere ait temizliktir. HZ, peygamberin geçtiği yerden geçenler, oradan peygamberin geçtiğini anlarlardı. HZ, peygamber temizliğe çok dikkat eder ve ayrıca hoş kokular sürünürdü. İşte bu, temizlikteki ziynet ve zarafettir. Kokunun da iyi olmayanı ve hoş karşılanmayanı, vardır. Koku sürünürken zarif ve herkesin hoşlanacağı bir şeyi seçmeye çok dikkat etmelidir. Aynı şekilde bir Müslüman bir yerden geçerken iyi bir iz bırakmalıdır. Su kenarında, ağaç gölgesinde oturmuş ise, orayı kirletmesi, yiyecek artıkları, boş şişe, kirlenmiş kağıt ve bezerini oraya bırakıp gitmesi Müslümanlığın yasakladığı bir harekettir. Bir Müslüman geçtiği yerden kullandığı lavabo, tuvalet gibi umuma alanlara kadar temizliğe son derece dikkat eder, buraları kendinden sonra gelenlere temiz bir şekilde bırakır. Bir Müslüman, kendinden sonra gelecek kimsenin şahsi düşmanı veya din düşmanı olduğunu bilse de, o kimseyi iğrendirecek bir şekilde çevreyi kirli ve pis bırakmaya hakkı olmadığını bilmelidir. Ne kadar iyi ve temiz davranırsa, Değer o kadar artar. Bir Müslüman içinden, işte ben Müslüman olduğum için böyle iyi bir insan gibi davranıyorum, diyerek insanları sevdiğini anlatmalıdır ki, insanlar da onu ve dinini sevsin. Bir kişi yaptığı zaman değil, herkes yaptığı zaman çevre temiz olur. Herkes yapmasa da insan yine kendisine düşeni yapmak zorundadır. Tek bir kimsenin düşünmesi ve yapması bir başlangıç teşkil edecek ve yavaş yavaş bir gelenek oluşacaktır. Ama hiç kimse başlamazsa, hiçbir zaman gelenek teşekkül etmez. Özür beyan etmek, özrü olduğunu ileri sürmek sorumsuzluk ve görevi kötüye kullanmak olur. Çöp kovalarına ve bidonlarına sulu bir şey dökmemek lazımdır. Çünkü bu kötü koku yapar ve etrafı kokuşturur, insanı rahatsız eder. Suları ve sulu şeyleri, lavaboya akıtmalı, süzdürmeli, geri kalan kuru ve susuz çöpü çöp kovasına koymalıdır. Bu en doğru iştir, Müslümanlıktır ve en büyük sevaptır. H.Z. Peygamber diyor ki, Üç yerde lanetlenecek bir hareket yapmaktan kaçının. Gölgede, yolda ve su kenarında sizden sonra geleceklerin size lanet etmesine sebep olmayın. H.Z. Peygamber başka bir hadisinde de yoldan insanı eza veren, onu iğrendiren bir şeyi kaldırmak imandan sayılır buyurmuştur. Burada insanın kendisinin yapmaması değil, başkasının yaptığını ortadan kaldırması kastedilmiştir. Bunlar namaz, oruç gibi İslam dininin esasları, kuralları ve anlamıdır. Kendi işimize geldiği gibi değil, Yüce Allah'ın istediği gibi Müslüman olmaya çalışmak gerekir. Manevi Temizlik İslam dinine göre manevi temizlik çok önemli olup her temizliğin başıdır. Manevi temizlik, bütün ibadetlerin temeli demektir. Bu temizlik olmadığı zaman ibadetlerin, duaların ve yakarışların Yüce Allah katında kabul edilmeyecekleri heze, peygamber tarafından belirtilmiştir. İslam dininde manevi temizlik, insanın iş, davranış ve fiillerinden dolmaktadır. İnsanın yaptığı iş ve hareketler, başka bir nesne veya varlığa yansımaktadır. İnsanın meydana getirdiği iş ve hareketler kendisinden çıkıp başka bir varlıkta son bulmakta ve onda bir etki yaparak bir iz bırakmaktadır. Böylece insan ve başka bir varlık arasında, insandan meydana, gelen bir iş ve fiilden ötürü bir ilişki kurulmaktadır. Bunu yapan, bu ilişkiyi kuran insanın kendisidir. Bu ilişki doğru mudur yanlış mıdır? Meşru mudur, değil midir? İşte bu ilişkiye verilen hüküm onun nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koyar ve o hükme göre o ilişkinin kurulması gerekli veya yasak olur ya da ikisi arasında üçüncü bir durum olur ki din terminolojisine göre buna mübah veya caiz denir. Bu ilişkiyi kurmak gerekli ise ona farz, yasak ise haram denir. Hz. Peygamber'in şöyle bir hadisi vardır: Helal olan şeyler açık ve bellidir. Haram olan şeyler de açık ve bellidir. Bu ikisinin arasında haram veya helal olduğu bilinmeyen şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğu bunları bilmez. Bu şüpheli şeylerden sakınan, dindarlığını şüpheden uzak tutmuş olur. bir Burada heze. peygamberin şüpheli dediği şeyler mübah olan şeylerdir. Mubah olan şeyler şartlara, durumlara ve kullanılışlarındaki amaçlara göre haram veya helal olurlar. Bunlar, insanların değişen toplum, zaman ve mekan şartlarına kolayca alışabilmelerini sağlamak için serbest bırakılmışlardır. Bu ön bilgilerden sonra şimdi helal kazanmak, helalinden yemek ve bunların dindeki yerini görelim. Yenmesi haram olan şeyleri temelden ikiye ayırmak doğrudur. Birinci derecede haram olan şeyler değişmez. Temel niteliklerinden ötürü haram olan şeylerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan leş, akan kan, domuz eti gibi şeylerdir. Bunlara mutlak ve bir sahih Müslim 11:27, Nevevi şerhi ile birlikte Şerh Hadiseler Bayin el-Neveviye, Kasım el-Kaysı 219, Bağdat 1372 H, Buhari 3-4. Şartsız haram denir. 2. derecede haram olan şeyler aslında haram olmayı helal olan şeylerdir. Haram olmaları, geçici ve kaldırılması mümkün olan bir nedenden ötürü meydana gelmektedir. Müslümanların bu çeşit haram olan şeylerin helal olabilmesine çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bütün hayat ve gıdalanma bu tür nesneler üzerine kurulmuştur. Dinin bütün ibadetlerinin ve insanın yaptığı işlerin meşruluğunun temeli helalinden kazanıp helalinden yemektir. Buday, Şeker, tuz ve ekmek aslında helal olan nesnelerdir. Ancak bunlar bir kimsenin malı ise, yabancıların onları yemesi ve onlara gayri meşru yoldan sahip olması haramdır. Aslında helal olan bu gibi yiyeceklerin haram olmasının nedeni başkasının malı olmalarıdır. Bu başkası ister tek kişi, ister bir kurum, ister devlet olsun bunların malı olan herhangi bir şeyi, Onların gönül hoşluğu ve rızası olmadan hiç kimse kullanamaz ve alamaz. Buradaki haramlığın nedeni o nesnenin başkasına ait olmasıdır. Üzerim ve başkasının hakkı olan herhangi bir nesnenin helal olması ancak mal sahibinden o nesneyi rızasıyla satın almak yahut mal sahibinin bağışta bulunması ile mümkün olur. Haramlık insanın fiil ve işlerinin niteliğidir. Eğer insan başkasının malını izinsiz ve o kimsenin rızası olmadan ele geçirirse onun bu hareketi haram bir iş olmakla nitelenir ve bu yolda elde ettiği kazanç ve servet de haram bir servet olur. İşte haramlar böyle teşekkül eder. Helaller de aynı şekilde meşru yöntem ve işlerle kazanılır. Müslüman için çok önemli olan dua ve ibadetleri helal yeme içme ve giyinmeye dayanmadığı zaman kabul olunmayacağını heze, Peygamber şöyle dile getirmiştir, Yüce Allah temizdir, o, temiz olandan başkasını kabul etmez, Allah peygamberlere neyi emretmişse, aynı şeyi inanan kimselere de emretmiştir, Yüce Allah peygamberlere, ey peygamberler, temiz ve arı şeylerden yiyin, yararlı işler yapın iki buyurducu gibi, inananlara da ey inananlar, Size verdiğimiz rızıkların arı ve temiz olanlarından yiyin ve yalnız Allah'a tapıyorsanız ona şükredin. 3 Heze, Peygamber sonra şöyle bir örnek verdi ve dedi ki, Bir adam Allah yolunda toz ve toprak içinde, saçı birbirine karışmış olarak yolculuk yapar, ellerini göğe kaldırarak ya Rabbi, ya Rabbi diye Allah'a yalvarır, ama duası kabul olmaz, çünkü bu adamın yediği haram, içtiği haram, Giydiği haram olup kendisi haram ile gıdalanmıştır. Böyle bir kimsenin duası nasıl kabul olur? 4- Yüce Allah başka bir ayette bütün insanlara şöyle seslenmektedir, Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan şeylerden yiyin ve şeytanı ayak uydurmayın. 5- Burada tercümelerini verdiğimiz ayeti kerime ve hadisi şeriflerdeki temiz, tertemiz ve ara anlamını verdiğimiz kelime, Helal sözünden daha ileri bir seviye, daha temiz ve helalin üstünde tayip, tertemiz olma derecesini bildirir. Helal, temiz ve tayip ise. 2 Müminun 23 51. 3 Bakara 2 172. 4 Müslim Nevevi Şerhi 7 100. Tefsiri Beyn Kesir 1 203 205 3 246 247. 5 Bakara 2 168. Tertemiz anlamının karşıtı haram kelimesi ise temiz olmayan, pis ve mundar olan bir şeyi anlatır. İşte haram kelimesiyle anlatılan manevi kir, pas ve mundarlıktır. Bir insanın, nasıl ki üstünü başını, oturduğu yerleri maddi pislikten, kir ve pastan temiz tutması gerekiyorsa, aynı şekilde ibadet ve dualarının kabul olması için manevi pislikten, kir ve pastan, yani haram yiyip içmekten giyinmekten de temizlenmesi gereklidir. Bu manevi temizlik, helalinden kazanmakla mümkündür. Bu olmazsa maddi temizlik, insanın ibadetinin kabul olması için yeterli değildir. Burada şunu söylemek zorunlu görülmektedir. Alışverişe, işçiliğe yalan katmak helal olana haram karıştırmak olur. İmam Gazali, peygamberlere emir buyrulana ya peygamberler, tertemiz olandan yiyin ve yararlı işi yapın anlamındaki ayeti kerimeden, peygamberlerin tertemiz ve helalinden yemeği öne alması ve yararlı iş yapmayı sona bırakması gerektiği, helalinden yemenin iyi iş ve ibadetten önce geldiği neticesini çıkarır, altı sadayı benneye bir vakkas heze, peygambere, ey Allah'ın elçisi, duamı kabul etmesini Allah'tan dile, deyince heze, peygamber ona esada. Lokmanı helalinden yap, her zaman duan kabul olur cevabını vermiştir. 7. Hz. Peygamberin bu söze İslam dininin özeti sayılır. Helalinden kazanmak insanın bütün davranışlarını içine alır. Hz. Peygamberin Rabbi senden. 6. Gazali, İhya Ulu Edebiyat Din, 2, 113. 7. BN kesir, 1, 203. İhya, 2, 214. Yalnız tertemiz olanları vermeni isterim sekiz diyen duasını biz de tekrarlamalıyız. İslam'da ön planda tutulan insanın diğer insanlarla ilişkilerinin, helalinden kazanıp helalinden yemekte rolü vardır. Bu da iyi davranışlarda bulunmakla, işin tarzını, yöntemini ve hükümlerini iyi bilmekle olur. İnsan ister işçi, ister işveren, ister öğrenci, ister öğretmen, ister amir, ister memur olsun. Kazançla ilgili iş, görev ve ödevleri yerine getirirken hainlik yapması, yalan söylemesi, eksikler yapması, işi ve görevi kötüye kullanması, karşısındakinin meşru olan rızasının zıddını, onu hiçe sayarak kazanç elde etmesi haramdır. Manen temiz olmayan ve haram kazançla yiyip içerek yapılan ibadetler ve dualar hükümsüz ve yapılmamış gibidir. İslam dinine göre Müslümanların ve bütün insanların en iyi insanlık ilişkileri, bu manevi temizliğe ve akla önem vermeleri üzerine kurulur ve derecelenir. Ahlaki temizlik ve helal kazanmakta rolü yazımın başında temizliği üçe ayırmış ve maddi, temizlik, manevi temizlik ve ahlak temizliği şeklinde adlandırmıştım. Bu bölümde bunların sonuncusu olan ahlak temizliğini anlatacağım. Ahlak kelimesi Arapçadır. Kelimenin tekli veya halk olup Türkçe karşılığı yaratmadır. 9 insanın iki türlü yaratılışı vardır. Biri Maddi yaratılışıdır ki, insanın görünen et, kan, kemik ve kas yığınından meydana gelen bedenidir. 8- Hakim nisabiri, El-Müstedrek 1- 521 9- Firuzebadi, El-Kâmus el 3- 222 Buna en çok hakim olan tabiat kanunlarıdır ve bu noktada insan diğer canlılarla birleşmektedir. İnsanın ikinci yaratılışı, insan oluşudur. Bu konuda Yüce Allah şöyle der, sonra oğulcoğu yapışkan olarak yarattık ve yapışkandan bir çiğnemlik et yarattık, peşinden bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, peşinden de kemiklere et giydirdik ve sonra da ona bambaşka bir yaratık donanımı verdik. 10. İnsanın insan olarak yaratılması demek, onun ikinci bir yaratılışı demektir. İnsanın bu ikinci yaratılışı, onun ahlaklı bir varlık oluşudur. İnsan ahlakı, onun ikinci yaratılması anlamını içine alır. İnsanın maddi yaratılışından ayrı olarak insanlıkla ilgili niteliklere ve kutsal değerlere sahip olması ve onları vazgeçilmez bir erhu olarak yaparken sevinç ve huzur duyması, İnsanın değer sistemiyle yaratıldığını gösterir. Ahlakın yaratma ile ilgisi küçükken insana kazandırılan alışkanlık ve niteliklerdir. Ahlak insanın yaptığı bütün iş ve davranışlara içine aldığından, onların iyi veya kötü, yararlı veya zararlı olmalarına göre kötü ve iyi ahlak şeklinde ikiye ayrılır. İnsanlar için ne kötü ahlakı vardır dediğimiz gibi iyi ahlaklı deyimini de kullanırız. İyi ahlakın kuralları, ilkeleri vardır. Kötü ahlak, iyi ahlakın karşıtı ve yokluğu ile anlatılabilir. Ancak ahlaklı kimse dediğimiz zaman, iyi ahlaklıyı kastederiz. İyi ahlak insanlığın amacıdır. Bütün filozoflar ahlak üzerinde durmuşlar ve iyi ahlakı insanoğlunun. 1.0 Müminim 23.14. Mutluluk felsefesi saymışlardır. İnsan mutlu olmak istiyorsa, ahlaklı olmaya çalışmalıdır, İslam dini ahlak üzerine kurulmuştur, bunun için Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Hz. Muhammed'e sen yüce bir ahlak üzeresin 11 diyerek seslenmiştir, Hz. Muhammed'de ben ahlakın iyisini tamamlamak ve bütünlemek için peygamber olarak gönderildim demiştir, 12. Hz. Muhammed'in eşe Hz. Ayşe'ye, peygamberin ahlakının nasıl olduğu sorulduğu zaman, onun ahlakı Kur'an'ın kendisidir, diye cevap vermiştir bir üç peygamber Kur'an'ı uygulamakla görevli olduğuna göre, Kur'an aynı zamanda peygamberin uyguladığı bir ahlak kitabıdır, İyi ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir, 14. Kur'an'ın ahlak yönü asırlarca terk edilmiş ve üzerinde titizlikle durulmamıştır, bu ihmal Müslümanların üzerinde büyük etki yapmış ve ağla da yapmaktadır, İnsanoğlu, İçinde bulunduğu zaman ve mekana göre, kendi tecrübesine dayanarak ahlak anlayışları ortaya koymuş, bunun ana ilke ve kurallarında birleşmişlerdir. İslam dininin de bütün insanları içine alan ana ahlak ilkeleri vardır. Bu yazımızda bunların hepsini anlatmaya imkan yoktur. Ancak birkaç tanesini anlatmamız ana konumuzun gereği sayılır. İslam'ın ilk ana ahlak ilkesi doğru ve dürüst olmaktır. Bu doğruluk ve dürüstlük hiçbir şartı bağlı, 1-1 kalem 68 4. 12 suyuti, Cami Usair, 1, 102, 13 tabiri tefsiri, 29 18. 14 suyuti, AGE, 1 89. değildir. Hangi dinden, ırktan, milletten veya devletten olursa olsun Müslüman, herkese karşı doğru söyleyecek ve dürüst davranacaktır. Böyle yapmayan Müslümanlığın en önemli farzlarından olan namaz kılmaktan daha büyük bir farzı terk etmiş ve onu ihmal etmiş olur. Müslümanlık derecesi de ona göre düşer. İslam ahlakının ikinci ana ilkesi utanma duygusu ve bilincidir. Nerede ve kimin yanında olursa olsun, isterse yalnız başına olsun, kişinin utanma duygusundan yoksun olmaması gerekir. İnsanın herhangi bir kimsenin yanında bir şey yapmak istememesi utangaçlık bilincine sahip olmasıyla anlatılır. Aslında insan hiçbir yerde yalnız değildir. Çünkü Yüce Allah onunla beraberdir ve onun yanındadır. Hezeh, Peygamber, yalnız olduğumuz zaman nasıl davranmalıyız, diye soranlara hiç kimsenin olmadığını sandığın yerde Allah vardır. Allah'tan utanmak daha çok yakışı alır diye cevap vermiştir. HZ, Peygamber utanma duygusu ile ilgili şu sözleri söylemiştir, utanma imandan gelir, 15 iman ile utanma birbirinden ayrılmayan ikinteliktir, biri kalkarsa öteki de kalkar, 16 utanma dinin bütünlüğünden başka bir şey değildir, 17 insanda yaratılıştan utanma duygusu bulunur ve bu nitelik insana özeldir. İslam dini de insanın arık ve saf yaratılışına uygun olup o arıklığı korumayı amaç edinmiştir. 15 suyuti, AGE, 1, 152, 16 AGE, 17 AGE, bunun en iyi ifadesini heze, peygamberin şu sözlerinde görürüz, eski milletlerden bize kadar gelen, utanmazsan istediğini yap, 18 sözüdür, İslam dininin 3. ahlak ilkesi de ifetli olmaktır, bu, geniş kapsamlı bir ifadedir, sözde, işte ve davranışta ifetli olmak, Doğruluk ve dürüstlüğü de içerir ve ondan artık olarak daha yumuşak bir ahlak, zarafet, gönül huzuru ve hoşnutluğu bildirir. İffetli olan kimse, aynı zamanda kötü şeyler düşünmez ve kötü şeylere elini uzatmaz. İffetli olan kötü olan her şeyden geri durur ve kötünün yanına yaklaşmaz. Ahlak temizliği ile ilgili olarak anlatmamız gereken en önemli ilkelerden birisi de samimiyet. Söylenen söze bağlılıktır. Bunun zıddı hem yalancılık ve hem de ihanettir. Bugün gördüğümüz en tehlikeli ahlak düşüklüğü bu samimiyetin yokluğudur. Öğüt verenlere, sözcülere, konuşmacılara, idarecilere, işçilere, satıcılara, kime bakarsak bakalım, onlarda en çok eksik olan şey samimiyettir. Atasözümüz bunun en canlı ve açık ifadesidir. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Bu söz çokça söylenir, ama değeri bilinmez veya küçümsenir. İşte ahlak temizliği derken biz bu ilkeyi kastediyoruz. İnsanın içiyle dışını birleştiren, insanı yalancı, sahtekar, dolandırıcı, iki yüzlü, münafık, çıkarcı, intikamcı ve kındar olmaktan çıkaran bu içi dışı bir olma ilkesidir. İnsanı kötü ahlaktan koruyan ve onu temizleyen. Sözüyle özünün ve davranışının aynıleşmesi ve özdeşleşmesidir. Öyle insanlar vardır. 18 AG e. 113. Ki sözlerine bakıldığında ne kadar iyi insan denir ve insan onlara gıpta eder. Sonra o kimsenin işlerine bakıldığında sözlerine hiç uymuyorsa bu sefer onun insanlığından nu tanılır. Bu gibi insanlarda eksik olan sözlerindeki samimiyetten başka bir şey değildir. İslam'ın ahlak temizliğinin dürüstlük ve samimiyet ilkelerine en mencanla problemi olan işçilik ve çalışmaya tatbik edelim. İslam dinine göre her insan bir işçidir. Bu işçilik hali, insanın erginlik çağına girmesiyle başlar, ömrünün sonuna kadar devam eder. İslam dinine göre işçi olmanın erginlik çağına girmekle başlamasının anlamı, insanın o çağda sorumlu ve yükümlü, Eski deyimiyle mükellef tutulmaya başlamasıdır. İşçi, yaptığından sorumlu olan kişi demektir. Bu anlamda evde ana baba yani karı koca birer işçidirler. Camide iman ve müezzin işçidir. Fabrikada çalışan patron ve işçileri birer işçidir. Belediye başkanı da dahil olmak üzere belediyede çalışanların tümü işçidirler. Bakan ve bakanlık emrinde çalışanlar birer işçidirler. Başbakan ve başkanlığı altındaki hükümet üyeleri hep işçidir. İnsan her an ve her yerde işçidir ve yaptığı işten sorumludur. İşi sorumluluk duygusu ve bilinci içinde yapmak önemlidir. İşçi kelimesi gerçekten bu anlamı taşımaktadır. İşçi, işini bilerek, sorumluluğunu taşıyarak ve duyarlılık içinde yapan kişidir. İslam dini, devlette, Siyasette, bilimde hiç kimsenin rütbe ve mevkine bakmadan herkese işçi gözüyle bakar ve herkesi yaptığı işten dolayı sorumlu tutar. İşveren de, işe alıp yapan da işçidir. Amir de, memur da işçidir. Milletvekilleri de işçidir ve onları seçmek suretiyle onlara iş veren millet de işçidir. Millet, seçiminden ve iş vermesinden sorumludur. Milletvekilleri de üzerlerine aldıkları işi gereği gibi yapmaktan sorumludurlar. Fabrika patronu, şirket başkanı, herhangi bir amir veya kumandan yaptığı ve verdiği işten sorumludur. İşi kabullenen, kabullendici işi gereği gibi yapmaktan sorumludur. Herkesin verdiği ve aldığı işten sorumlu olmasının ölçüsü nedir? Her işin yapılmasında bir gaye ve amaç vardır. İşin iş olabilmesi için bir amacı gerçekleştirmek üzere yapılması şarttır. Çünkü iş, irade ve istek ile yapılmaktadır. İslam dini açısından işçi çok kapsamlı bir kelimedir. Ama İslam hukukunda olduğu gibi bugün de işçi, daha dar bir anlamda kullanılmaktadır. İşçi genellikle özel kişi ve kurumların çalıştırdıkları kimselere denmektedir. İş vermek ve almakta aranacak ilk şart, her ikisinin, İşin amacına ulaşmasını sağlayacak biçimde ve dengede olmasıdır. Buna adalet yani dengeleme denir. Burada önemli üzerinde durulması gereken temel bir kural vardır ki, o da her iki tarafın amaçlarının meşru olmasıdır. İşverenin amacı başkasını çalıştırarak para kazanmak olduğu gibi, iş alanın amacı da başkasını yani işverenin verdiği işte çalışmak suretiyle para kazanmaktır. Her ikisinin iradesi normal şartlar altında birbirini sınırlayabilir, ancak bu sürekli olamaz. Bundan dolayı her ikisinin de isteklerine, sosyal ve geçim şartlarına göre bir değişken, bir sınır koymak ve bir ölçü belirlemek gerekmektedir. İşçinin karın tokluğuna çalışması ve bütün kazancın işverenin elinde kalması İslam'daki hak ve adalet kavramına uymayacağı gibi, İşçinin de çalışmasının karşılığının hepsini almaya kalkması, hak ettiğinin fazlasını almak olacağından bu isteği İslam'a göre meşru değildir ve aynı şekilde İslam'daki hak ve adalet ilkelerine uygun düşmez. Doğrusu, insandaki aşırı ve çok kazanma hırsı, meşru olmak şartıyla hem işverenin hem de işçinin hakkıdır. İnsanda bu hırs olmazsa ilerlemede olmaz. Ama bu hırsın sınırı da kaide altına alınmazsa insanlık diktatörler ve köleler devrine dönüşür ve büsbütün yıkılıp gider. İslam'daki insanlık sevgisi, saygısı ve din kardeşliği, toplumu birbirine kaynaştıracak şekilde istenmelidir. İslam dinine göre işverenin işveren olması ve işçinin de işçi olmasından dolayı üstün veya alçak sayılması mümkün değildir. En iyi insan, işini en iyi yapan, Doğru ve dürüst insandır. Bu insan ister patron, ister işçi, ister amir, ister memur, ister zengin, ister fakir olsun, mühim değildir. HZ, Peygamber demiştir ki, ne mutlu o insana ki, yaptığı işi en iyi yapar. İş vermek ve iş kabul etmek, veren ve alan arasında bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın, her iki tarafın baskıya uğramadan hür irade, gönül hoşluğu ve arzusu ile olması şarttır, bu bir alışveriş ve ticaret anlaşmasıdır, bir tarafın rızası olmazsa, akit ve antlaşma meşru sayılmaz, meşru olmayan bir alışverişten kazanılan para helal olmaz ve böylece başkasının hakkı yenmiş olur, mal ve servet, insanın canından sonra en çok sevdiği şeylerdir ve bundan dolayı, mal ve para üzerinden ortaya çıkan hoşnutsuzluk, insanları birbirleriyle vuruşmaya kadar götürebilir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, Ey inananlar! Mallarınızı aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı hoşnutlukla yapılan ticaretle yiyin, kendinizi zorlamayın. Doğrusu, Allah sizi acımaktadır. 19. Helalinden yemenin değerini, dindeki yerini anlatan şu olayı buraya almalıyız. Bir gün, Hacı Bayram müritlerini etrafına topladı ve Yunus Emre ile Mevlana'nın makamı nedir ve hangisi daha yüksektir, diye sordu. Kimisi Yunus kimisi de Mevlana, dedi. Akşam settin ise Yunus dedi. Hacı Bayram, ne sebeple Yunus'un makamı daha yüksektir, diye sordu. Kimi sabır, kimi tevekkül, kimi sadakat, kimi muhabbet, kimi aşk cevabını verdi. Hacı Bayram, her defasında başını arkaya attı. Cevap sırası Akşemsettin'e gelince, Akşemsettin emeğiyle geçinmiş olmasıdır, çünkü Yunus ağzına haram koymaz ve haram şey kullanmazdı, emeğinden başka şey yemezdi dedi. Hacı Bayram sevindi, haydi git sana belletecek nesnemiz kalmadı, dedi, 20. İşte İslam'ın sırrı ve bütün hükümleri helalin ne olduğunu öğrenmeye ve helal kazanıp yemeye yöneliktir. Çok önemli bir hususa dikkati çekmek şarttır. Yunus gibi İslam uluların namazın ve orucun dışında kalan İslam'ın bütün hükümlerini tam şekilde, 1 9. Nisa 4-29, 20 Cihattan Yol, Kuruluş ve Fetih Destanı, S-69, İstanbul, 1960, yaptıkları için ulu olmuşlardır. Sadece namaz kılmakla, isterse günde 2000 rekat kılsın, bir yere varılamaz ve tam Müslüman ve mümin olunamaz. Yüce Allah yukarıdaki ayetle, yalnız işveren ve işçi arasındaki ilişkiye ışık tutmak ve yön vermekle kalmamış, sokak satıcısına kadar her türlü alışveriş ve ticaret işlemini kapsamı içine almış, bunun meşru ve doğru işlememesinin insanlar arasında sürtüşme ve huzursuzluklara sebep olacağını bildirerek bu gibi karışıklıklara ve huzursuzluklara sebebiyet verilmesini yasaklamıştır. Hayızlı Kadının Tavafı Kur'an-ı Kerim'e başvurduğumuz zaman birçok fıkhi hükmün değişmesi gerektiğini söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Burada bir noktayı öncelikle vurgulamaya gerek var. Şimdi yanlış olduğunu gördüğümüz fıkhi hükümleri iki kısma ayırmak gerekir. Bir kısmı zamanlarında da yanlıştı, şimdi de yanlıştır. Çünkü ya Kur'an'a taban tabana zıttıdır veya Kur'an'da olmayan bir husus taysa Kur'an'ın ruhuna Felsefesine ve akla aykırıydı, Diğer bir kısmı ise Kuranda olmayan hususlarda verildikleri zamana bir bakıma uygun oldukları halde veya zamanlarındaki duruma uygun göründükleri halde zamanımıza hiç uygun düşmemektedirler. Burada hayızlı kadının tavaf etme meselesini ele alacağım. Hayızlı kadının Kur'an okuyup namaz kılabileceğini başka eserlerimizde söyledik. 1. Bir, bir Hüseyin Atay, Kur'an'a göre araş. I. Atay, Ankara, 2012. Tavafa gelince, Hz. Peygamberin, Hz. Ayşe'ye, Tavaf yapma, 2 demesi o zamanki medeniyet şartlarının gereklerine ve sosyal duruma uygundu. Çünkü kadınların tavaf esnasında iradeleri dışında rahatsız edici bir durumları ortaya çıkabilirdi. Kadınların günümüzdeki gibi korunma imkanları yoktu. Sosyal bakımdan da... O zaman hacca gelenlerin kervanları bir hafta daha beklemesi ve hazırlıkları daha iyi yapması büyük bir sakınca doğurmazdı. Toplumun şimdiki sosyal ve teknik şartları göz önünde bulundurulursa, böyle bir fetva hezeh, peygamber zamanında zorluk çıkarmazdı. İslam devleti büyüyünce uzaktan gelen kervanların geliş gidişlerinin zorluklara sebep olduğunu fakihler ortaya koyuyor. Ama günümüzde kadınlar ayızgınından kolaylıkla, hiçbir sıkıntı ve belirti olmadan korunabiliyorlar. Spor sahalarına çıkıp saatlerce spor yapmalarına bile bir engel olmadığı görülmektedir. Bu durumda kadınlar hac esnasında bütün hac ibadetlerini yerine getirebildikleri gibi tavafı da yapabilirler ve buna dini bakımdan bir sakınca olmaz. İne olmaya hiç gerek kalmaz. İBN Kayyım Cevziye 751-1350. Hayızlı kadının tavaf yapmasının caiz olduğuna dair tartışmaları ele almış ve karşı çıkanların sözlerini denaklederek Ebu Hanife'nin bilhayızlı kadının tavaf etmesini caiz gördüğünü zikretmiştir. 3 Hadisçilerin. 2 BN Kayyim Cevziye, İlamul Muvakkin 3:26. Tavaf, hac esnasında Kabe'ye 7 defa dönüp dolaşmadır. 3 TGE 14 21-28. Hayız ve cünüp olan Kur'an'dan bir şey okuyamaz şeklinde rivayet edilen hadisin doğru olmadığında ittifak halinde olduklarını dört ve bunun neticesinde hayızlık Kur'an okumaya engel olmadığına göre, tavaftan men edilmesinin de doğru olmamasının daha layık ve yakışır olduğunu ifade etmiştir. 5- İBN Kayyım Hayızlı kadının tavafının lehinde ve aleyhinde olanların sözlerini de uzunca tartışırken aleyhinde olanlara ayrı ayrı cevap vermeyi ihmal etmemiştir. Burada da görüldüğü gibi alimlerin sözlerini ve anlayışlarını tartışmıştır. Biz bu gibi tartışmaların faydalı olduğunu kabul etmekle beraber, konuyu ayrıca Kur'an'dan da araştırmanın dinin temel ilkesi ve hükmü olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca Kur'an'dan sonra da içinde bulunulan sosyal ve fiziki durumun iyi tespit edilmesi ve sorunu bu tespitlere göre daha temelden çözüp hükme bağlamanın doğruluğunda ihtilaf olmamalıdır. Kur'an'a gittiğimiz zaman, hayız yalnız bir şeye engel sayılmaktadır. Kur'an hazı sadece cinsi münasebeti engel saymaktadır. O da kadına eziyet, acı, sızı ve ağrı vermesini önlemek amacını güder. Bunun dışında hiçbir iş, davranış ve ibadette hayızın haram olması söz konusu değildir. Küçük abdest hükmünden başka bir hükmet abi olmaz. Günümüzde bunu göz önünde bulunduran bazı genç ve yaşlı hanımlar hayızlı kadının danamaz kılmasının farz olduğunu söylüyor. Ben Hz. Peygamber'in gösterdiği kolaylığım. 4 AG 23. 5 AG 24 doğru olduğunu kabul ederek ayızlı kadının namaz kılmasına bir engel olmadığını, namaz kılabileceğini söylüyorum, ancak bunu farz görmüyorum. Müslümanların, 10 asırdan beri durum ve davranışlarının, 14 asır önce Kur'an'ın ıslah etmek üzere geldiği davranış ve durumlara benzediği apaçıktır. Bundan şunu kastediyoruz, İslam, Müslümanların bugün içinde bulundukları durum ve davranışları ıslah etmek için gelmiştir. Yoksa bugünkü durumlarını, davranışlarını, eylemlerini sürdürmelerini ve bunları korumalarını, üzerinde titizlik göstermelerini emretmek, tavsiye etmek ve sağlamak için gelmemiştir. Bunların değişmesi için gelmiştir. Bunları gerçek İslam'a ve Kur'an'a göre yeniden gözden geçirip gerçek Müslüman kimliğini anlamak, semek ve yeniden İslam'a dönmek, yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın yararına olur. Bugün dünyaya hakim olan milletlerin ne kadar insafsız ve zalim oldukları ortadadır. İslam barış ve dostluk temeli ve felsefesi üzerine kurulmuştur. Bugün Müslümanlar kendi aralarında bile bu temel felsefeden yoksundurlar. İki zulüm altında inlemektedirler. Biri yabancıların zulmü, Diğeri birbirlerine yaptıkları zulümdür. Yabancıların zulmünden kurtulabilmeleri, önce kendi kendilerine yaptıkları zulümden kurtulmalarına bağlıdır. Bunun için İslami insanlar arasında bir baskı unsuru ve vasıtası olarak insanların birbirlerini köle gibi ezip insanda yaratılıştan gelen din şuurunu ve arzusunu sömürerek, kişiliksiz, iradesiz, başkasına boyun eğen insanlara dönüşmelerini sağlayan bir din şeklinde, anlamanın, İslam'a, Kur'an'a temelden aykırı, çelişik olduğunu anlatmak niyetindeyiz. Başka bir deyimle, Müslümanların öncelikle bugünkü İslami anlayışlarından kurtulmadıkça gerçek İslam kişiliğine ve şerefine sahip olamayacaklarını kavramaları lazımdır. Sonra da nasıl gerçek Müslüman olacaklarını araştırmaya koyulmaları şarttır. Bunu yapmaya bütün gönlümü ve hayatımı verdim. Bu, aklı selim ve kalbi selimle Kur'an'a dönüp, yeniden Müslüman olmaya bağlıydı. Hiçbir kişinin, mezhebin, önderin etkisinde kalmayan bu çaba, çalışmanın, saf akıl, felsefe artı kelam artı mantık ve iyi niyetli olmak şartıyla, yanlışına sevap, doğrusuna ise hem sevap, hem de fazladan ödül vardır. İslam'da dinin iki yöntemi bulunmaktadır. Birincisi eğitimle, insanı yetiştirmekle ilgilidir. Bu yöntem belli zamanlarda, belli aralıklarla insana yapmasını önerdiği belli hareketlerdir. Bunlar, insanı eğitmek ve insana insanlık görevlerini yaptırmayı sağlamaya yöneliktir. Bunlar günlük, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük gibi birimlerde, zamanlarda icra edilirler. İnsanı eğitir ve onu insana yaraşır niteliklere alıştırırlar. Namaz günlük, cuma namazı haftalık, oruç ve zekat yıllık ve hac ise ömürlüktür. Bunlar belli zamanlarda, belli aralıklarla, belirtildiği şekilde yapılan insanın insanlığını en iyi şekilde oluşturan eğitim programlarıdır. Bunların amacı, felsefesi, hikmeti insanı bütün işlerinde ciddi, doğru, dürüst, disiplinli, iyi ve yardımsever, hak ve hukuk tanıyan, haksızlık ve zulüm yapmayan bir kimse olarak yetiştirmektir. Bütün bunların şekli, zamanı ve mekanı belirtilmiştir. İkinci yöntemle ilgili hüküm ve buyrukların zamanı, şekli ve mekanı belirtilmemiş, ancak onların nitelikleri belirtilmiştir. Bunlar, bütün zamanlara, mekanlara şamil olarak hayatı kaplarlar. İnsanın asıl yapması hedeflenenler bunlardır. Birinciler eğitici vasıtalardır. Bu ikinciler ise, ulaşılması gereken gayelerdir. Bunlar, belli zamanlara özgü değildir. Bu gayelerin içine insanın her zaman ve her yerde doğru olması, adil olması, helalinden kazanıp helalinden yemesi, haksızlık ve zulüm etmemesi, başkalarına gönülden yardım etmesi gibi şeyler girmektedir. İslam şekli, zamanı ve mekanı belli şeylerin yapılmasını bazı şartlara bağlamıştır. Mesela namazın şeklini çizdiği gibi bir de özel bir temizliği şart koşmuştur. Bu abdesttir. Orucun şartı da, gündüzün yememek ve içmemektir. Haccın şartları ise belli zamanlarda belli yerlerde bulunmaktır. Kişinin acda belli bir zamanda belli yerlerde bulunması için başka hiçbir şart yoktur. Belli yerlerde eğer namaz kılacaksa namazın şartına riayet etmesi namazın gereğidir yoksa o yerde bulunmasının gereği değildir. İslam'ın insanoğluna getirdiği iki önemli temizlik şartı bulunmaktadır. Birincisi herkesin, her dinin uyguladığı genel temizliktir. İnsan daima her yerde ve her zaman temiz olmalıdır. Bu, bütün insanların uyguladığı genel bir temizliktir. İkinci olarak, İslam'ın getirdiği özel bir temizlik daha vardır. Bu da abdesttir. Bu temizlik şekli yalnız İslam'da vardır bildiğimiz kadarıyla ve sadece namaz kılmak için şarttır, diğer işler için şart değildir, namaz dışında şekli belirtilmiş, başka ibadetler için de şart değildir, abdest dışındaki genel temizliğin her zaman ve her yerde herkes için şart olması, insanların temizlik anlayışının gereğidir, İslam, buna da çok önem verir, burada üzerinde durmak istediğimiz sorun, Hayızlı kadının hacda tavaf yapıp yapamamasıdır. Üzerinde durduğum ve titizlik gösterdiğim husus, Kur'an'ın buyruklarını ve bunların amacını belirlemektir. Kur'an'ın, yerini ve şeklini bildirdiği işlerden biri de Kabe'yi tavaf etmektir. Eski evi tavaf etsinler, altı Allah'ın, hac yapılırken Kabe'nin tavaf edilmesini emretmesi haccın temel bir öğesini oluşturmuştur. Hac yapan kimse mutlaka kabeyi tavaf etmek zorundadır. Yoksa haccın bir öğesini yapmamış ve haccını tamamlamamış olur. Bu, Kur'an'ın mutlak ve şartsız emri olduğu için, Ebu Hanife İmam Azam ve bazı müçtehitler hac için abdesti ve guslu, hayız veya cünüplükten yıkanmayı, gerekli görmemişlerdir. Buna göre herhangi bir kimse, cünüp veya abdestsizken, Kadın daha hızlıyken Kabe'yi tavaf edebilmektedir. İmam Malik ve Şafii abdesti şart koşmuşlardır. O halde Türkiye Diyanet İşleri'nin uyguladığı i̇mam Azam mezhebi değil, Maliki ve Şafii mezhebidir. Biz burada bu uygulamanın yanlışlığını, müçtehitlerin fikirlerini ve delillerini ortaya koyarak açıklamaya çalışacağız. Önce üç türlü tavaf olduğunu söyleyelim. A. Kabe'ye giriş kudüm varış tavafı b. Ziyaret, ifada, tavafı, Arafat'tan geldikten sonra yapılan ve haccın temel bir rükünü olan tavaf, c. Veda, ayrılış tavafı, 6. Hac'ı 22-29. Bunlar içinde farz olan ve yapılmadığı zaman haccın hac sayılmayacağı tavaf ziyaret tavafıdır. 1. Eğer bir kimse varış tavafını abdestsiz yaparsa, sadaka vermesi gerekir. Şafii diyor ki, bu tavaf abdestsiz yapıldığı için, tavaf sayılmaz. Çünkü Hz. peygamber tavaf, namazır demiştir. Namazda abdest şart olduğu gibi tavafta da şarttır. İmam Şafii'ye karşı bizim delilimiz, Allah'ın eskevi, kabeyi, tavaf edin sözüdür. Burada abdestli, taharetli, olma kaydı yoktur. Eğer farz olan ziyaret tavafının abdestsiz yapılmasının cezası koyun kesmek ise cünüp olarak tavaf edilmesinin cezası için büyükbaşı hayvan kesmek gerekir. Mekke'de ise tavafı iade ederek bir hayvan kesmek gerekmez. 7- Kemal Beğuman bunun açıklamasında şöyle diyor, Sanki Hz. peygamber, konuşmasında tavafı namaza benzeterek namaz nasıl abdestsiz kılınmıyorsa, tavafta abdestsiz olmaz demek istemiştir, çünkü Heze, Ayşe Hac daha yaz olduğu zaman Heze, Peygamber ona, Hac'ın tavaf dışındaki diğer işlerini yapabilirsin, demiştir, tavafı yasaklamayı onun temiz olmadığına dayandırmıştır, tavafın namaza benzemesi taharet, Yedi Ebu Bekir Merginani, 593 1196 Me M, El Hidayı 2, 243, Fethullah Kadir içinde. Hidaye kitabı Hanefi fıkhının en önemli kitabıdır. Asırlarca okutulmuş ve bugün bile külliye tuş şerialarda okutulmaya devam edilmektedir. İngilizler zamanında Hindistan'da İngilizceye çevrilmiştir. Ben de Bağdat külliye tuş şeriada 4 yıl bu kitabı okudum ve dışarıda da MC Zihavi'den bazı kısımlarını tekrar ve fakültede programım dışında kalanları da evine ve medresesine giderek tamamladım. Yüzlerce şerhi vardır. Basılmış en önemli şerhi Kemal Bey Umam'ın 681-1282'me, e ki, 8 cilttir, temizlik bakımındandır. Ancak Hz. peygamberin bu sözü, tek kişinin rivayeti olduğundan, Allah'ın kitabındaki bir hükmü kaldırmaya, değiştirmeye, neshe, yetmeyeceği için tavafta temiz olma, abdestli olma, şartı farz olmaktan düşmüştür ve vacip sayılmıştır. Allah'ın tavaf edin sözü Kabe'nin çevresini taharetle ve taharetsiz dolaşmakla yerine getirilmiş olur. Taharetsizken yerine gelmez demek ayetin mutlak oluşunu ortadan kaldırır. Nes eder. Bu ise caiz değildir. 8 buradaki tahlil doğrudur. Çünkü usul ile fıkh ilminin kaidesi uygulanmıştır. Ama bundan sonra tek kişinin verdiği haberin gereğini de yapmak için taharetin vacip olduğunu söyleyerek terk edeni günahkar saydık ve ona ceza kestik diyor. 9 Burada çelişkiye nasıl düştüğünü kavramak için biraz mantık ve kelam, bilmek yeterli olmuyor. Onları her cümlede göz önüne getirmek gerekiyor. Buradaki yanlış ve sapmayı tespit edelim. İleride yine lazım olacak. Ancak şu nakliyi de buraya almayı gereği görüyorum. Şube demiş ki: "Hammada mensura taharet sizin tavafını sordum. Bunda bir sakınca görmediler. On Kur'an'ın taharetle ve taharetsiz tavafa cevaz verdiğini önce kabul ediyor ve sonra heze Peygamberin bu hadisinin tek kişinin rivayet olduğu için Kur'an'ı onunla asla bir ilave yapılamayacağını açıkça belirtiyor, ama sonra tutuyor, sanki bunları söylememiş ve kabul etmemiş gibi sizin tavafına ceza biçiyor ve onu, 8 Kemal Umam, Fethullah Kadir 2, 244, 9 Aga'ya, 10 Aga'ya, günah sayıyor, İnsan bu kadar çelişkiye düşmez. Bu tutarsızlığı tekrar edenleri de göstereceğim. Ayrıca şubeye verilen cevapta dikkatini çekmiyor. İşte fokahının en büyük çıkmazı, akıl ve düşüncelerini askiye alıp dondurmuş olmalarıdır. Bu tutumları İslam dünyasını giderek bugünkü kişiliksiz, bilmediğini bilmez ve ne kadar bildiğini de kavramaz durumuna düşürmüştür. İkinci Nihanefi fakih ve hadisçilerinden olan Ayni, Buhari Şerhin de şöyle demektedir. Heze, Ayşe diyor ki, hayızlı olarak Mekke'ye geldim ve Kabe'yi tavaf etmedim. İBN Cevzi dedi ki, bu sözden abdestsizin tavafının caiz olmadığı anlaşılıyor. Bunda ihtilaf çıkmıştır. Ahmet Behanbel'den iki fikir nakledildi. Abdestsizin, Cünub'un tavafı caiz değildir, öbürün de caizdir, diyor. Bizimkiler, Hanefiler, on bir taharet şart değildir, dediler. Abdestsiz veya cünüp tavaf ederse tavafı doğru ve geçerlidir. Çünkü eski evi tavaf edin ayeti tavafı mutlak surette emretmektedir. Bunu abdestli, taharetli, olmak gerektiğine dair tek kişinin haberiyle ilk yapmak Kur'an'a ilave olur ki, bu caiz değildir. Fakat abdestsiz tavaf ederse koyun kesmesi, eğer cünüp tavaf ederse büyükbaşı hayvan kesmesi gerekir. Mekke'de bulunuyorsa tavafı tekrar yapar. Ebu Davud'a göre taharet vacip ise de, hayızıdan başkası abdestsiz tavaf ederse, tavafı geçerli olur. İmam Şafii'ye göre taharet şartır, onsuz tavaf doğru olmaz, 12. 11 Aynenin Sözü, 12 Ayni, 855-1451-M, Umdetul Akarı, Şerhul buhari 4, 546. Üçüncü Tavafta Abdesti, Tahareti, şart koşmak Kur'an üzerine ilave olur. Bu gibi ileveler tek kişinin haberiyle veya kıyası olmaz. Çünkü temel unsur yani farz ancak Kur'an'la sabit olur. Tek haberle vacip olmasına gelince, bu ameliyi gerektirir, kesin bilgiyi ifade etmez. Bunun için taharet farz değil, vaciptir. Tavaf hacın bir rüknü, unsuru, olması bakımından tahareti gerektirmez. Ancak kabe ile ilgili olması bakımından namaz gibi taharet gerektirir, 13 abdestsiz veya cünüp olarak varış tavafını yaparsa bir şey gerekmez, çünkü aslında onu terk edip hiç yapmamış olsa bir şey gerekmeyeceği gibi abdestsiz de yapsa bir şey gerekmez, 14. 4. Taharet, bize göre tavaf da şart değildir, alimler, meşayih, sünnet veya vacip olmasında ihtilaf etmiştir. İBN Suca, tavafın sünnet olduğunu, çünkü onsuz tavafın geçerli olduğunu söylemiş, Ebu Bekir Razı ise vacip olduğunu söylemiştir. Bize göre bu doğrudur. Çünkü terkinde ceza vardır. 15. Hanefilerin fıkıh ve hadis kitaplarının gerekli sözlerini olduğu gibi buraya aldık. Birinci maddede çelişkiye düştüklerini söyledik. Bu çelişkiyi bir daha görelim. A. Ayetin abdestli ve abdestsiz tavafı ayırmadıcını kabul ettiler. Ebu Hanife imam azama ve bize göre bir altı taharet şart değildir, dedi. Ahmed Behambel'in bir görüşüne göre de taharetin şart olmadığını naklettiler. 13 Ebu Bekir Şemsul Aeyim Sarahsi El Mehsut 438. 14 Cevhere Sherhuna Kuduri 138. El Mehsut 440. 15 algeya bir 221-16 4. maddenin birinci cümlesi, b, tek kişinin haberiyle Kur'an'a ilave yapılıp hükmü değiştirilemez, nesh olmaz, şeklindeki kuralı da buraya uygulayarak Kur'an'a ilave bir hüküm getirilemeyeceğini kabul ettiler, c, İmam Muhammed ve Serahsi, varış tavafı sünnettir, o taharetsiz, abdestsiz, hayızlı, yapılabilir, bu şekilde de geçerli olur, çünkü sünnet olduğu için hiç yapılmasa da olur, dediler. D. De, bazı hanefi fakihlerinin abdesti sünnet saydığını ve sünnetin de yapılmaması halinde tavafın geçerli olacağını naklettiler. E. Burada başka bir çıkmaza ve çelişkiye düşüldü. Tavafı namaza benzettiler ve bu sebeple tavafta tahareti vacip saydılar. Ama sünnet olan tavafta tahareti şart koşmadılar. Tahareti farzı olan tavafa şart koşmalarında tutarsızlık ve mantıksızlık vardır. Çünkü abdest, farz namaz için şart olduğu gibi naf ile namaz içinde farzdır. Eğer sünnet olan bir tavaf için taharet şart değilse, herhangi bir tavaf içinde taharet şart olmamalıdır. Yoksa mantık dışı ve tutarsız olur. Tavafın sünnet olması ile farz olması arasında tavaf bakımından bir fark olmadığına dikkat etmediler. Sünnet olan tavaf abdestsiz caiz ise, farz olan tavafta abdestsiz caiz olur. Caiz olan bir şeye ceza gerekmez. İmam Azam'ın ve Ahmet ve Hanbel'in tavaf için abdesti şart koşmamaları ayete dayanıyor. Bunlar rivayet edilen hadisin doğru olmadığını de anlatacağız bildikleri için bu görüşe gittiler. Bundan sonra hayızı ve cünüp tavaf edene büyükbaşı hayvan kurban etme cezası verilmesi, tamamen gayri ilmi ve, keyfi bir hüküm durumuna düşüyor, çok önemli bir sorun daha vardır, yukarıda söyledim, Müslüman Türk, yaşlı ve genç kadınlar ayızın asla küçük abdestten farklı olmadığını anladıkları ve kavradıkları halde burada en yetkili tecrübe sahibi kendileridir, fakihler ayızı cünüplük gibi kabul ederek ateğe düşmüştür, oysa hezeh, peygamber, Hayızın Allah'ın yarattığı tabii bir olay olduğuna işaret etmişti. İstihaza kanı hastalıktan dolayı gelen kan ile hayız kanı arasında, Kur'an'ın hayız için getirdiği hükümden başka bir fark koymanın da yanlış olducunu fark edemediler. Bazı fakihler, tabii olan hayız ile iradeye bağlı olan cünüplüğü ayıramadılar. Tavafta, abdestin vacip sayılması için dayandıkları hadis, Hadis değil İbn Abbas'ın sözü ve kendi görüşüdür. Tavaf namazdır sözünün ravilerini inceleyen Zeyleyi, 762/1360'me bu sözü heze peygambere ulaştıran rivayet zincirinin üç olduğunu ve bunlardan birinde rivayeti kabul görmeyen atabe sahibi ikincisinde Leys -e bî Selim ve üçüncüsünde bağımlı olduğunu ve her üçünün de güvenilir olmadığını söylemiştir. 17. Tekrar düşünün hem hadis ile Kur'an'a ilave yapılmaz denecek, hem de gerçek hadis olmayan, başkasının sözü ile Kur'an'ın hükmünü değiştirecek bir hüküm konacak, bu kadar açık bir yanlışı, bugün gündeme getirmek bize düştü, biz de Allah rızası için bildiğimizi, daha iyi bilmeye çalışarak iyi niyetle söylemeye devam edeceğiz, İbn beğen bunu, 17 Cemalettin Zeyli'yi, Nasır Re'ye, 3.57 açıkladığını ileride ele alacağız. Aslında makalelerimizde abdestin, taharetin yalnız namaz için olduğunu tartıştık ve açıkladık. Tavaf namazın dışındadır. Ama konuyu incelemeye başlayınca insanın ön açılıyor ve birçok kaynağa ulaşıyor. Önemli olan insanın yeni bir anlayışa ulaşma azmi ve fikri olmasıdır. Hanbeli fakihlerine gelince, 620 hicri, 1223 M, yılında ölen Muvalfakadın Bekudame ve 682 H, 1283 M, yılında ölen Şemseddin İbn Kudame, hayızlı kadının tavaf edemeyeceğini, taharetin tavafta şart olduğunu söylemişlerdir. Bu iki alim ambelilerin gözde alimlerinden olup kitapları bir arada 12 cilt üzere basılmıştır. Bunlardan az sonra gelen İbn Nematime, 727 harbin 326 bu iki fakihin tam tersine abdestin, taharetin tavafta şart olmadığını uzun uzun anlatmıştır. Yani abdestsiz, cünüp ve hayızlı iken tavaf yapılabilir. İnsanı düşündüren hanefilerin içinden eski içtihatları düzeltecek bir fakir çıkmadığı halde, hanbeliler de sonraki fakihlerin öncekilere tabi olmayıp yeni fikir ve içtihatları ortaya koyma cesaret, bilgi ve zihniyetini elde etmeleridir. Bence bunun sebebi hadisi çok okumaları ve hayata uymadığını, bazı sıkıntılara sebep olduğunu ve hayatla ibareyi birlikte yürütmek zorunda kalınca, hadisin anlam genişliğinden hareket etmek gereğine göre içtihat etme imkanı bulmalarıdır. Fakihlerin taharetsiz tavafın olmayacağını ve yapanım cezalandırılacağını dayandırdıkları hadis tavaf namazır hadisedir. İBN Temiye diyor ki, bu, hadisi Nesai rivayet ediyor nesai mekuf ve Merfu 1.8 hadis naklediyor. Hadis bilginleri bu hadisini eze, peygamber değil İbni Abbas'ın sözü olduğunu tespit etmişlerdir. Her ne olursa olsun, bu hadis elil olamaz. Burada tavaf bayram namazı ve cenaze namazı türünden bir ibadet değildir. Tavafta konuşulur, gülünür ve kahkaha atılır. 19. Fakihler bu sözün İbn Abbas'tan geldiğinin sabit olduğunu ve İbn Abbas'ın cünüp tavaf edene kurban kesme cezası verdiğini nakletmişlerdir. Şüphesiz tavaf bazı yönlerden namaza benzerse de asla taharet şartı olan bir namaz türü değildir. Hayızlı kadın mümkünse temiz olarak tavaf eder, bunda ittifak vardır. Eğer Mekke'ye hayızlı gelmiş ise tavaf etmez, bütün hac ibadetlerini yapar. O zamana kadar temizlenir ve sonra tavaf eder. Eğer temizlenmemiş ise mecbur kalınca hayızlı tavaf etmesi caiz ve geçerli olur. 20. Burada İbn Temye'nin de atladığı, hem hadisi heze, peygamberin hadisi kabul etmemesi, hem de hadise dayanarak bir takım şartlar ileri sürmesidir. Söylemesi beklenen şey, İbn Abbas'ın görüşüdür. Kendisini ilgilendirir hayızlı kadının tavaf etmesine bir sakınca yoktur, demesi gerekirdi, ama birçok gereksiz şart ileri sürdükten sonra bunu ifade etti. Bize göre, İbni Abbas'ın tavafın namaz olduğunu söylemesi, namaz gibi farz olduğunu ifade etmek içindir. Çünkü, 18 Mevkuf Sahabenin Sözü, merfu Ezeh, Peygamberin Sözü, 19 İbni Tehmiye, Mecmul Fetva, 21-274. 20 AGY Başka bir ayette Safa ve Merve'yi tavaf etmekte bir sakınca olmadığı 21 üzerinde tartışma çıkmıştı. Belki böyle bir durumda Kabe'yi tavaf da gerekir mi? Gerekmez mi? soruları söz konusu olmuştur ve böyle bir durumda İbn Abbas'ın Kabe'yi tavaf namaz gibi farzdır demesi bu mana ile doğrudur. İbn Teymiyye şöyle devam ediyor. Kabe'yi tavaf namazdır ister heze peygamberin İsteri B'ne Abbas'ın sözü olsun, Cuma namazı gibi bir namaz türü asla değildir. Hz, peygamberden, sahabeden, tabiinden ve diğer alimlerden ulaşan bilgiler namaz ile tavaf arasındaki anlam ve isim farkını o kadar açık ve kesin ortaya koyuyor ki, hiçbir surette tavaf namaz türü sayılmaz, 22 B'ne Temi'ye şunu da ekliyor, bu, Hayızlı'nın namazı ile tavafı arasındaki şu farkı da ortaya koyuyor, Hayızlı, ömründe bir defa farzı olan tavafı yapmak üzere uzun bir yolculuğa katlandı, insanların zorla ve canı çıkasıya ulaştıkları bir yere gitti. Hayız zamanında kılmadığı namaza olan ihtiyacı ile bu tavafa olan ihtiyacı arasındaki fark nerede? Hayızlı ihtiyacından dolayı Kur'an okumaktan men edilmezken, Tavafı olan ihtiyacı daha büyük olduğu halde nasıl menedilebilir? 23. İbn hızlı kadının tavafının geçerli olup olmamasını genişliğine ve derinliğine incelemeye devam etmiştir. Tavafta taharetin şart koşulması üzerine yapılan tartışma bilinmektedir. Ebu Hanife 21aG 26, 126, 22aG 26, 193, 23aG 26, 198. Ve bir rivayette Ahmet ve Hanbel diyorlar ki temiz olarak taharetle tavaf etmeye gücü yeten hayızlı kadının tavafı geçerli olur, ama bir kurban keser. Bundan dolayı bu Hanife gibi diğer alimler, bir durumda gereken, başka bir durumda gerekmeyen şey, farz olmaz. Farz olan, her zaman herkese gerekli olan şeydir 24. Öyleyse taharet bir durumda gerekli ve bir durumda gerekli olmazsa, Diğer vacipler de aciz halinde düştüğü, gerekmediği gibi, taharet de aciz, hayız, halinde düşer ve gerekmez. 25 özetle tavaf için namazın şartları geçerli midir? Ahmet Behambel'e ve diğerlerine göre iki görüş bulunmaktadır. Malik, Şafii ve başkaları şart görüyor. İlk kalimlerim çoğuna, Ebu Hanife ve diğerlerinin mezhebine göre ise şart değildir. Tavaf, namaz gibi değildir. Namaza vacip olan şeyler tavafta vacip olmadığı gibi, namaza haram olan şeyler de tavafta haram olmaz. Tavafı namaza kıyas yapmak fasit, yanlış bir kıyastır. Namaza abdestin şart olması mescitte kılınmasından dolayı değildir. Nerede kılınırsa kılınsın namaz için abdest şarttır, 26. Her ne kadar buraya kadar anlattıklarımı Sayyızlı kadının tavaf etmesinin geçerli, doğru ve caiz olduğunu ortaya koyuyorsa da İbn Kayyim cevzi, yenin de bu husustaki destekleyici açıklamalarına yer vermenin doğru ve konu hakkında son sözü olacağını düşünüyorum. İbn Teymiyye ile birleştikleri 24AG26 203, 25AG26 204, 26AG26 26, 210 211. Açıklamaları tekrar olmasın diye almayacağım. İBN KAYYİM'in özel açıklamaları ile yetineceğim. İBN KAYYİM 751-1350'de hanbeli alimlerindendir. Kendinden bir asır önce gelip geçen iki İbn kayyben büyük hambeli alimlerini yukarıda söyledik. Ama bu ikisi tam mukallididiler. Oysa İBN Temiye ve İBN Kayyım mezhepçiliği aşarak doğrudan Kur'an'a ve hadislere dayanarak içtihat edip kendi mezheplerindeki fakihlerin tam zıddına hükümler ortaya koyabildiler. Hani filerle hanbeliler arasında şu farkı ortaya koymayı ve duyurmayı istiyorum. Hanefilerin ilk fakihleri daha geniş görüşlüken ve toplumun hayat şartlarına daha uygun içtihatlar yapmışken sonrakiler giderek kılı kırk yardılar ve hayatı dar boğaza soktular. Böylece İslam'ı zorlaştırdılar, çekilmez hale getirdiler. Ama Hanbeli alimleri başlangıçta daha sıkı ve dar görüşlüyken 14. Hicri 7, asırdan sonra İbn Temiye ve İbn Kayyim gibi alimler bu dar çemberi yırttılar zorlaştırılan İslam'ı kolaylaştırdılar. Bunun sebebini hayatımda da denedim ve gördüm. Sonraki hanbeliler doğrudan hadise gittiler. Önceki alimlerin sözlerini hadise anlamakta ölçü almayıp hadise alimlerin sözlerine ölçü aldılar. İşte bizim de yapmaya çalıştığımız bu yöntemi uygulamaktır. Kur'an ölçü alınarak herkesin sözü Kur'an'a göre değerlendirilecektir. Yoksa imamların, müçtehitlerin Alimlerin sözleri, Kur'an'ı doğru anlamaya ölçü olmayacaktır. İslam dünyasında tarih boyunca Kur'an bu metotla okumadığı için hep, me, içtihatlar, tefsirler, yorum ve açıklamalar hüküm sürmüştür. İBN Temiye ve İBN Kayyimi takip edilirse şu görülür, hadislerin lafz manalarına saplanıp, bağlanıp kalmamışlardır hadisleri durumlara göre yorumlamaya ve hadisin sözlük ve zahiri anlamına ters düşen manaya varabilmişlerdir. Benim özel ifadem ile bunu burada kaydetmek istiyorum, hadisin ne dediğini değil, ne demek istediğini anlamaya özen göstermişlerdir. Kur'an'da da böyledir. Kur'an'ın ne dediği ile ne demek istediğini bilmek herkesin her zaman yeteneği dahilinde olmaz. Kur'an'ın, hadisin ne dediğini herkes anlar, ama ne demek istediğini ancak kafa yoran, aklını kullanan kimseler anlar. Şimdi birkaç sözde İbn Nakiyim'den alalım. Heze, Peygamber'in, hayızının tavaf etmemesi üzerine söylediklerini bütün zamanlara ve durumlara şamil, genel bir hüküm sandılar. Kudretli ve aciz halini birbirinden ayırmadılar. Sözün, nasılsın, sözlük, lafız manasını takıldılar. Hayız'ın namaza, oruca engel olduğu gibi tavafa da engel olduğunu zannettiler. Burada iki grup insan onlarla tartışmaya girişti. Bir grup, Hayız'a yapılan tavafın sahih, doğru ve geçerli olduğunu söyledi. Bunu Ebu Hanife ve adamları ile Ahmet ve Hanbel'den gelen en doğru rivayetle belirttiler. 27. Yukarıda bu ceza meselesini açıkladık. Ceza verme hakları yoktur. Ebu Hanife'den ceza nakledilmedi, ama sonraki Hanefiler bu cezayı verdiler, çünkü bu ceza ile Kur'an'a ilave yapılmış oluyor, Kur'an'a, 27 BN Kayyım Cevziye, İlam-ı Muvakkin, 3 14. Tekravili, kişili, hadiste ilave yapılamayacağını söyledikten sonra, dönüp ilave yapmak, tutarsızlık örneği olur, hadiste ceza yoktur, tavaf, ya geçerlidir ya da geçerli değildir. Geçerli olduğunu söyleyince iş bitmiş olur. Ama, hadise rağmen tavafın geçerli olduğunu söylemek çok ileri bir anlayıştır. Bu da hüküm şartlara göre değerlendirilmiş demektir. İkinci grup, tavafta abdest şartını, haçtaki örtünme 28 ve namaz için vacip olmasıyla kıyaslayarak bu şartlar nasıl imkan ve kudret halinde geçerli? Aciz ve imkansızlık halinde geçersiz ve hükümsüz olursa, taharet şartı daha hızlı durumda kalkar. Namazda böyle ise, tavafta bu şartın kalkması daha uygun ve layıktır. 29. Bu ikinci grup, birinci gruptan daha başka bir tahlil ve sebep ortaya koyarak taharetsiz tavafın ne azından aciz halinde geçerli olduğunu açıklamakta, hadise nasıl bir yorum getirildiğini göstermektedir. Burada kurban cezası da söz konusu edilmemiştir. Şunu iyi bilmeli ki, hacca giden bir insan imkanı olduğu sürece temiz olmaya, abdestli olmaya özen gösterir. Bunu aciz olma şartını koymaya gerek yoktur. Unutsa bile unutmasının affedildiği vurgulana gelmektedir. Muhammed Bey Hakem'in, Ahmet Bey Hanbel'den rivayetinde, ziyaret, farz, Tavafını unutmuş olarak kabdestsiz yapmış ve memleketine dönmüş olsa hiçbir şey gerekmez denmektedir. Ahmet Behanbil'den. 28 İstanb'dan önce Arapların çıplak tavaf etmeleri kaldırılmıştır. 29 İBN Kaim, 3 15. Alınan bu açık ifade gösteriyor ki, taharet tavafta şart değildir. Taharet unutularak cünüpken tavaf edilse bile. Hiçbir kurban kesmesi veya ceza çekmesi gerekmez zinceltme işaretli A-Ü. Hayız ile cünüplük arasındaki farklar. A- Cünüp istediği zaman temizlenebilir, hayızının buna imkanı yoktur. B- Hayızlı, ihrama girer, arafatta bulunur vesaire cünüp bunları yapamaz. C- Hayızlı olan Müslümanlar, bayram yapabilir, cünüp yapamaz. Hayızlı kadın- İhtiyacından dolayı Kur'an okumaktan men edilmiyorsa, tavaftan men edilmemesi daha uygun ve daha doğrudur. 31. Ahmet Behambel, atanın kolaylaştırmasına işaret ederek diyor ki, kadın tavaf esnasında hayız olursa tavafını tamamlar. Bu da, tavafta taharetin şart olmadığının açık ifadesidir. 32. HZ, Peygamber, hayızının Kur'an okumasını men etmedi. Hayızlı ve Cünüp Kur'an'dan bir şey okuyamaz hadisi doğru ve sağlam değildir. Hadis alimleri ittifakla bunun malul olduğunu ifade ettiler. 33. İnsanlar, Hayızlı'nın tavaf yasağını heze, Ayşe'nin hadislerinden aldılar. Şeriat hükümleri Hayızlı'nın özürlü sayılmasına daha çok delalet eder. 34. Özetleyerek, bu konuya iki tür açıklık getirilebilir. Birincisi şeriat kuralları ve ilkeleri 30 32 BNNTM’ye AG26 210 IB’ne kayayım, AGE325, 28, 31 İBN kayayım, AGE3 24 3AG E326, 3AG E3 23, 334 AGE326 tavaf edebilmesini gerektirir. Onu menetmez. Bu hususta yeterli açıklama yapıldı. İkincisi, imamların tahareti şart koşmaları ve vacip saymaları genişlik, kudret ve imkan durumuna dair olup zaruret ve acizlik durumuna dair değildir. Buna fetva vermek, hezeh, peygamberin ve imamların sözlerine zıt düşmez. Çünkü böyle fetva verenin gayesi, şeriat koyucunun mutlak olan sözünü şeriatın kurallarına ve ilkelerine göre şarta ve kayda bağlamasıdır. Buna fetva veren, şeriatın temel ilkelerine ve kurallarına uygun hareket etmiş olur, 35. Sonuç, bu konuda da tespit ettiğimiz metotik ilmi yanlışlara değinmek yerinde olacaktır. Okuyuculara öncelikle şunu öneriyorum, fıkıh kitaplarında gördüğümüz veheze, Peygamber'e isnat edilen hadislere hiçbir suretle, hiçbir zaman güvenmeyiniz, ne kadar meşhur olursa olsun, İki yönden araştırma ve inceleme yapmak ilmin ve dinin buyuruldur. Birinci sine tarihi yöntem diyeceğim ki, bu sözüm gerçekten kime ait olduğunu rivayet zincirini inceleyerek bulmak lazımdır. İkinci yöntem ise, bu söz heze, peygamberin de olsa, sözü Kur'an ve dinin, şeriatın temel ve şaşmaz kural ve ilkelerine göre anlayıp değerlendirmektir. Yukarıda görüldü ki, Ebu Hanife, Ahmet Behambel, İBN Teymiye ve İBN Kayyım hadisleri gayelerine göre yorumlamaya ve anlamaya tabi tuttular. Burada tavaf namazı 3 ve Hayız ve Cünüp olan, 35 İbenne AG AGE 3-30, 36 Ebu Bekir Merginani, El Hidaye 2-243, Fethullah Kadir ile beraber, İBN Kudame, El Mugni, 3-390. Kuran okuyamaz 37 sözleri heze, Peygamber'e ait olmadığı halde heze, Peygamber'e isnat ettiler ve bunu hün salmış fakihler yaptılar. Böylece Müslümanları yanlış sözlere bağlamak, köle yapmak için o sözü heze, Peygamber'e isnat ettiler. Böyle yapmakla heze, Peygamber'e iftira ediyor ve yalan söylemiş olmuyorlar mı? Biz, bunların yanlışlarını ince dokuyan muhakkik alimlerin eserlerinden öğreniyoruz. Okuyucuların bir şeye daha dikkat etmelerini öneriyorum. Bazı yazarlar bütün fakihlerin, alimlerin ittifakı ile gibi ifadelerle insanları kendi fikirlerini bağlamak ve köle yapmak amacını güderler. Çünkü böyle söylenen birçok mesele üzerine bir inceleme yapıldığında çoğu zaman ittifakın olmadığı ortaya çıkmaktadır. Burada yepyeni bir örnek vermek istiyorum. Muhammed Ali Sabuni isminde bir zat tefsirleri yeni gümrük Kolay Arapça üsubu ile özetliyor, şöyle diyor, alimler, hayızlı kadının namaz kılmasının, oruç tutmasının, tavaf etmesinin, mescide girmesinin, musafa dokunmasının ve Kur'an okumasının haram olduğuna ittifak ettiler, 38 burada sayılan meselelerin hiçbirinde alimler ittifak etmiş değildir. Bunları makalelerimde ve kitaplarımda açıkladım ve burada daha hızlı iken tavaf ve Kur'an okumanın haram olmadığını söyleyen müçtehitlerin görüşlerini de ortaya koydum. Bir alime ünlem, böyle yapmak yaraşır mı? Yalan söylediği bir gün ortaya çıkınca, herhalde, 37 İBN Kudame, AGE'ye 1, 315, 38 Muhammed Ali Sabuni, Tefsir ahkam Kur'an, 1, 330, 1986. Bu kitap Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Okuyanlardan bu meseleleri inceleyen çıkacak, o zaman okuyucu ne diyecek, yanıltıldığını anlamayacak mı ve güveni sarsılmayacak mı? Böyle yapmakla, insanlardan doğruyu gizlemekle İslam'a da, Kur'an'a da, insana da hizmet edilmiş olmaz. İslamiyet bu gibilerin çoğunluğu etkilemesiyle bu duruma düşürülmüştür. Bunlar halka bir şey namına ifade ediyor ve gaflete düşürüyor. Değerli okuyucu dikkatli olarak, anlayarak, düşünerek, sağlam ilke ve postulatlara dayandırarak oku. Kur'an'ı anlamak şartıyla oku. O halde hayızlı kadın Kur'an okuyabilir, namaz kılabilir, oruç tutabilir, tavaf yapabilir, Kur'an'ı tutabilir ve mescide girebilir. Yalnız cinsi münasebette bulunamaz. Bu, Cinsi münasebet ona bir acı verdiği ve onu incittiği içindir. Cuma hutbeleri nasıl olmalıdır? Bir ulusun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi, o ulusu teşkil eden insanların çoğunun yüksek bir seviyeye ulaşmalarıyla gerçekleşir. Bunu sağlamak için çoğunluğa seslenmek ve onunla karşı karşıya gelmek zarureti vardır. İşte bundan ötürü olmalık İslam dini, mensuplarına haftada bir gün bir araya toplanma vazifesini yüklemiş, onlara bir haftanın iyi ve kötü olaylarının aksettirilerek, nasıl davranacaklarının ve nasıl tedbirli olacaklarının tavsiye edilmesini sağlamış, böylece onları dünya hadiselerine karşı uyarmak ve geleceğe hazırlamak amacını gütmüştür. Fakat Müslümanlar dinin çizdiği yoldan ve gayelerden uzak kalmışlardır. Öyle ki, Heze, peygamber yeniden yaşada başlasa, ona bile kulak vermeyecek ve, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, S-58, Ankara, 1961. Senin dediklerin filan veya falan canım kitabındakilere uymuyor diyecek bir duruma düşmüşlerdir. Bunu ispat etmek kolaydır. Müslümanları Heze, peygamberin getirdiği ve decişmeden bize kadar gelen Kur'an'a uymaya çağıralım. İşte o zaman hakikat ortaya çıkar. Müslümanlar Kur'an'ı okurlar, fakat anlamaya çalışmayıp falan canın kitapları bize yeter derler. Eğer onların kitapları Kur'an'a ise yine de uyar mısınız? Derseniz hele bir bakın, falanca beğenmiyor diye alaylı bir tavır takınır ve yine de onun kitabını elden bırakmamaya devam ederler. Ara sıra Kur'an'a, Allah'ın kitabına sarılın diyenler olur. Ama bu sözleri havada kalır. Söyleyen ve dinleyenler içinde Kur'an'a alıp manasını anlamak üzere okuyan ve okuduklarına uyan kimseye hiç rastlanmaz. Sanki, Kur'an'a sarılın, denilerek, gidin bir musaf alın, onu süslü sandıklar ve kutular içinde saklayın, denilmiştir. Belki böyle yapmanın Kur'an'a sarılmak olmadığını, ona sarılmanın, içindekileri öğrenip ona göre hareket etmek olduğunu bilen vardır fakat tatbik eden kimse gösterilebilir mi, ben bilmiyorum, bilen varsa haber versin, İlk itirazları şu olacaktır, biz Kur'an'ı anlayamayız, onu anlayan büyük ünlem, hocalarımızın anlattıklarına ve yazdıkları kitaplara muhtacız, ben burada, bütün Müslümanlara şu gerçeği duyurmayı vazife bilirim, Kur'an-ı Kerim, herhangi bir kelam, Felsefe ve fıkıh kitabından daha kolay anlaşılır. İlk Müslümanlar Kur'an'ı anlamış ve bunun içine ona inanmış ve uymuşlardı. Hz. Peygamber'in İslam dinini öğretirken nasıl davrandığını, ibadetleri de onun gösterdiği ve yaptığı gibi yapmak gerektiğini bilmemiz gerekir. Burada cuma hutbesini ele alacağız. Hz. Peygamber'in verdiği cuma hutbeleri Bugün camilerimizde tatbik edilen hutbelerin şekil ve konusu ile bağdaşmaz. Hutbelerde bulunan yanlışların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Birinci arabi ayların haftalarına, giriş ve çıkışlarına göre hutbe tertiplemek doğru değildir. İkinci Allah'a hamd ve peygambere salattan sonra, eskimiş ve manası olmayan bozuk bir seci ile Arapça sözler okumak, ne iz ve ne de mana bakımından faydalıdır. Üçüncü Kur'an ve hadis dışında bozuk bir Arapça ile tertiplenen sözlere de ihtiyaç yoktur. Dördüncü üleri gelen sahabelerin ve bu arada başkalarının adlarını bir dua manzumesi şeklinde sıralayıp okumak da gerekmez. Bu zatların isimlerini bu şekilde anmak bir mana taşımamakta ve hiçbir şey ifade etmemektedir. Hz Peygamberin hutbelerinde bunlara benzer şeylerin görülmesi mümkün olmayacağı gibi, Adı anılan zatların hutbelerinde de bunlara rastlanmaz. Eğer hutbede büyük adamların adları anılacak olsa saatlerce sürecek kadar çok büyük adamın adını anmak gerekecektir. 5. yüzyıllar önce kendi zamanının icaplarına göre yazılmış bir hutbeyi okumak da yanlıştır. 6. bugünle ilgili kimseler tarafından dahi, kitaplara başvurulmadan anlaşılamayan ifade ve terimlerin hutbelerde yer almaması gerekir. Mesela zekattan bahseden bir hutbede 20 miskal, 200 dirhem gibi tabirler kullanmak doğru değildir. 7. hutbenin iki olması veya bir hutbenin ikiye bölünmesi gerekirken, hatibin sembolik oturuştan sonra kalkıp halkın istifadesine bir şey sunmadan bazı bozuk Arapça ibare veya duaları okuması da uygun olmadığı gibi tekrar başlangıç yapmak da gerekmez. 8. sonra ayet ve hadislerin ya da Arapça ibarelerin bir makama göre okunması, bilhassa bu tesir altında Türkçe kısımları da makamla okumak, dinleyenleri uyutmak ve anlaşılan manayı anlaşılmaz hale getirmekten başka bir işe yaramamaktadır. 9. minberin önündeki ve basamaklardaki dualara üzüm yoktur. 10. hutbe arasında oturduktan sonra bir basamak aşağı inmeye ve hutbe biteceği zaman bir basamak yukarı çıkmaya ihtiyaç yoktur. Şimdi bir hutbenin nasıl olması gerektiğini göstermeye çalışalım. Çeşitli rivayetler ve mezhepler bir yana, A. hutbe alışılmış olduğu gibi bir şekliyattan ibaret değildir. Bugün tertip edilen konferansları hakim olan serbestliği ihtiva ettiği söylenebilir. H. Peygamberin ve kalifelerin hutbeleri gözden geçirilirse bu serbestlik daha iyi anlaşılır. Hatip hutbeye çıkmadan önce veya çıktıktan sonra cemaati selamlar. Hatip hutbe esnasında yanlış gördüğü hareketleri ele alıp, hazır bulunanları, ikaz eder. Cemaatten biri de, hutbe esnasında hatipten bir şey sorup sorusuna cevap alabilir. Bu böyleyken, Hatibin kendi yazdığı hutbenin dışında bir söz söylemesini adete günah saymak, Hz. Peygamber'in yolundan, müsamahalı davranışından ne kadar uzak düştüğümüzü göstermeye yeter delildir. B. Hutbe verilirken cemaatin can kulağıyla dinlemesi gerekir. Cemaat istediği şekilde oturmakta serbesttir. Bütün bunlardan sonra bir hutbe örneği için gereken noktaları tespit edelim. 1. Hutbeye Allah'a hamd ve heze, peygamber ile ona uyanlara şamil olacak salat ve selam ile başlanır. İkinci konuya bir başlangıç yapılır. Üçüncü konu, ayet-i kerime ve hadisi şeriflerle izah edilerek işlenir. Dördüncü hutbe uygun bir yerde kesilir ve mutatü sembolik oturma yapılır. Beşinci ayağa kalkılınca, ikinci defa başlangıç yapmaya lüzum yoktur. Hutbeye kesildiği yerden devam edilir. 6. hutbeyi bitirirken, en sonda okunacak ayetin, önce manası ve sonra kendisi ya da önce kendisi sonra manası ağır ağır, güzel bir şekilde okunarak hutbeden inilir. 1. 1960 yılından 34 sene, bugün 44, sonra Diyanet İşleri, İmam Hatipler ve ilahiyat Fakülteleri, Diyanet'in Müşavere Hayyetinin kabul edip yayınladığı bu zihniyete ve seviyeye gelememiştir. Müşavere heyeti üyelerinin seviyesini anlamayı okuyuculara bırakıyoruz. Hutbe, dünyaların Rabbi Allah'a hamd ve Hazreti Muhammed ile onun yolundan gidenlere salat ve selam olsun. Ey Müslümanlar, konumuz, İslam cemiyetinin üzerinde kurulduğu temel kaidelerdir. İnsanoğlu, yalnız başına yaşayan bir yaratık decildir. Yaşayabilmesi için gün geçtikçe artan birçok şeylere muhtaçtır. Bunları, kendi kendine elde edemez. Her iş ve ihtiyaç kadar, o iş ve ihtiyacı görecek insanlara lüzum vardır. Tek bir işi bile, tek bir insanın ortaya koymasına imkan olmadığı aşikardır. İşte bütün bu durumlar karşısında, insanların kendi varlıklarını koruyup devam ettirebilmeleri için bir araya gelmeleri gerekmektedir. İnsanoğlu tek başına müstakil bir varlık olduğu gibi, Başka insanlarla bir araya geldiğinde ikinci bir varlık meydana getirir. Buna cemiyet denir. İnsanlar bu ikinci varlık içinde müstakil birer varlık değil, ancak cemiyetten birer parçadırlar. İslam dini insanı başı boş bırakmamış, ona bir istikamet vermiş, doğru yolu göstermiştir. İnsanın müstakil bir fert olarak ödevlerini göstermiş ve cemiyet içindeki diğer fertlerle münasebetlerini tayin etmiştir. Bir insanın tam bir Müslüman olabilmesi için hem fert ve hem de cemiyetin bir parçası olarak, kendisine yüklenen vazifeleri yapması gerekir. Fert olarak Müslüman olan, fakat cemiyetin bir parçası olarak Müslümanca hareket etmeyen kimse tam, bir Müslüman değildir. Cemiyet içindeki vazifelerini yerine getirip, şahsi vazifelerini yapmayan kimse de böyledir. İşte bizim cemiyetimizin fertleri, teker teker Müslümandır. Ama meydana getirdikleri cemiyet İslam cemiyeti değildir, çünkü İslam'ın koyduğu cemiyet kaidelerine riayet etmemekte ve cemiyet içindeki vazifelerini yapmamaktadırlar. Eğer yapmış olsalardı, cemiyetimiz bugünkü acıklı hale düşmezdi. Bunun sorumluluğu cemiyeti teşkil eden Müslümanlarındır. İşte İslam dininin kurmak istediği cemiyetin ve rinci temel kaidesi kardeşliktir. Cenab-ı Hak. Kuşkusuz inananlar kardeştirler, öyleyse kar, deşlerinizin arasını düzeltin, Allah'ı sayın ki, size acınsın iki buyurulmaktadır. Bu ayeti kerime, bir cemiyeti teşkil eden Müslümanların, önce kardeş olduklarını bildiriyor, sonra, bozuştuklarında kardeşlerin aralarını bulmalarını ve bu konuda başkasının değil, ancak Allah'ın rızasını göz önüne almalarını emrediyor. İşte Kur'an'ın İslam cemiyeti için koyduğu birinci kaide, cemiyetin fertlerinin kardeş olduklarını bilmeleri ve ona göre hareket etmeleridir. Hz. Peygamber bir hadisi şerifinde, mümin uyusaldır. Uysal olmayan, iyi geçinmeyen ve kendisiyle iyi geçinilmeyen kimse de hayır yoktur buyurmuştur. Ey Müslümanlar, İslam cemiyetinin üzerinde kurulduğu ikinci kaide yardımlaşmadır. Bu, kardeşliğin. İkinci Hucurat 49. 10. Gerektirdiği bir ödevdir. Yalnız ne hususta ve hangi gaya uğrunda yardımlaşılacağını bildirmek için Cenab-ı Hak iyilik yapmakta ve saygını olmakta yardımlasın. Günah işlemekte ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın. Allah'a saygılı olun. Doğrusu Allah'ın cezalandırması çetin bir üç buyurmaktadır. Allah'ın yardımlaşma emri iyi, yararlı ve hayırlı işler hakkındadır. Günah işlemek Başkasına fenalık etmek, düşmanlığı körüklemek için en ufak bir yardım bile Allah'ın emrine karşı gelmek ve buyruğunu dinlememektir. Bu ayete göre hareket etmeyen kimse İslam cemiyetinde bozgunculuk yapmış olur. Müslümanların bu gibi kimselere göz kulak olmaları da yine bu ayetin emrine girer. Müslümanların her zaman hatırlamaları gereken şu ayet onlara rehberlik eder. Doğrusu Allah'a adaletli olmayı, iyi davranmayı yakınlığı olanlara vermeyi emreder, çirkin işleri, kötü söylemeyi ve aşırılığı yasaklar, hatırlayıp anlaştınız diye, Allah size öğüt veriyor, 4, 3 Maide 5 2. 4 Nahl 16 90. Sahur vaktinin tayin ve tespiti, İslam dininin iki türlü esas ve ilkeleri vardır, birinci türdekiler zihin, akıl ve vicdanla ilgili olanlardır, bunlar, Zihin terbiyesini ve aklın görevini iyi yapmasını sağlar. Bunlara iman esasları denir. Bunlar bir bütündür, biri diğerinden ayrı düşünülemez. Birini kabul etmeyen hiçbirini kabul etmemiş sayılır. İkinci tür esaslar ve ilkeler ise insanın bedeni ile ilgilidir. Bunlar beden tarafından icra edilen ve ortaya konan hareket, davranış ve işlerdir. Bunlar da bedeni terbiye eder, yapılması gerekli davranış ve hareketleri alışkanlık haline getirir. Bedenle ilgili önemli esaslardan birisi, yılda bir ay oruç tutmaktır. Bu ay Kur'an'da zikredilmiş olan Ramazan ayıdır. Tarih boyunca insanoğlu zamana ölçmek için iki birim kullanmıştır. Bunlardan biri Güneş, diğeri de Ay sistemidir. İnsanlar zamanı Güneş'e ve Ay'a göre tayin ve tespit etmiştir. İslam dini de, hem güneşe hem de ayı zamanı ölçeği olarak kullanmıştır. Bu nedenle zamanı aya göre ölçmenin İslami ve İslam dinine özel olduğunu, zamanı güneş ile tayin ve tespit etmenin ise başka dinlere ait olduğunu düşünmek ve iddia etmek yanlıştır. Oruç söz konusu olduğunda da, bu ibadette hem ay hem de güneşi temel alan iki tür ölçeğin kullanıldığını görüyoruz. Orucun hangi ayda tutulacağı ay hesabına göre tespit edilir. Çünkü, Arapça'da Ramazan ayı, ay hesabına göre Şaban ayından sonra gelen aydır. Ancak 24 saatlik gün içinde hangi saatler arasında oruç tutulacağı güneş hesabına göre teyin edilir. Bu da güneşin doğuşundan batışına kadar geçen zamandır. İşte İslam'da oruç sürelerinin belirlenmesinde, bu iki zaman ölçeğinden yararlanılması her zaman ve dünyanın her yerinde uygulanması gereken bir esastır. Böylece dünyanın bütün Müslümanları arasında bu ibadetin uygulanmasında adalet sağlanmış olur. Bizim burada üzerinde duracağımız husus, orucun gün içinde başlangıç ve bitiş zamanını tayin ve tespit etmek olacaktır. Bu hususta dayanacağımız kaynaklar önce Kur'an-ı Kerim, sonra Hadis-i Şerif, Üçüncü olarak fıkıh kitapları, yani müçtehit imamların sözleri ve dördüncü olarak da fetva kitaplarıdır. Birinci Kur'an-ı Kerim'de orucun başlangıç ve bitiş zamanını bildiren tek bir ayet-i kerime vardır. Türkçesi şöyledir, tan yerinde beyaz çizgi siyah çizgiden, iplik, sizce ayırt edilene kadar yiyin, için, sonra, orucu geceye kadar tamamlayın, bir bu ayet-i kerimede iki vakit belirtilmektedir. Biri oruca başlama vaktidir ki, bu sahur yemecinin sonudur. Ayeti Kerime'de geçen siyah ve beyaz iplik, bazı sahabeler tarafından gerçek dikiş imanasında anlaşılmış ve heze, peygambere sorulmuştu. Heze, peygamber, beyaz iplikten maksadın gündüzün aydınlığı ve siyah iplikten maksadın da gecenin karanlığı olduğunu açıklamıştı. Sahabelerin yanlış anlamalarına sebep, Ayeti kerime'de feci kelimesinin bulunma iş olduğu için bu olaydan sonra ayeti kerimedeki iplik kelimesinin mecazi anlamda olduğunu belirtmek üzere Ominel fecr, fecr'den takibi nazil olmuştur. O halde burada anlaşılması ve tespit edilmesi gereken husus gece ile gündüzün birbirinden ayrıldıkları çizgidir. Hz Peygamberin ayeti kerimedeki beyaz ipliği gündüzün aydınlığı ve siyah ipliği de gecenin karanlığı olarak izah etmesi şu şekilde anlaşılır, mesela, bir zemin üzerinde birbirine bitişik siyah ve beyaz iki satıh, düzey, tek bir çizgi meydana getirir, ama çizginin bir yanı siyah ve öbürü yanı beyazdır, aynen bunun gibi gece ile gündüz bir zemin olup, onun üzerinde beyaz gündüz ve siyah olan gece birbirine bitişerek tek bir çizgi meydana getirirler. O halde geriye sadece gece ile gündüzün birleşerek meydana getirdikleri çizginin zamanını tespit etmemiz kalıyor. Hz. Peygamberin ayrıca bunu izah eden hadisleri vardır. Güneşin doğuşunu izlediğimiz zaman, ilk, 1 Bakara 2, 187. Önce güneş kursunun bulunduğu hizadan ilk aydınlık ışınlarının ufukta göğe doğru bir kule gibi yansıdığını ve yükselmeye başladığını görürüz. Sonra güneş yükseldikçe aydınlık yavaş yavaş ufka yayılır. Bu aydınlık yayıldıktan sonra kırmızılık başlar ve bir müddet sonra da güneş kursunun teğet noktası ile beraber güneş ışınları doğrudan ufukta perde gibi bir çizgi meydana getirirler. Güneş teğet noktasının görülmesiyle güneş doğmaya başlamış ve bütün kursu görülünce de güneş tamamen doğmuş olur. İkinci bu durumun rengi noktalarıyla belirleyecek olursak ortaya şu çizgiler çıkar. A. Güneş ışınlarının ilk yansımasının görülme noktası. B. ışınların ufukta bir kule gibi, bir sütun olarak teşekkül ettiği anda sütunun ufuktaki kaidesinin çizgisi. Bu çizgi aynı zamanda ufukta sonradan emne teşekkül edecek olan çizginin başlangıcıdır. C. Aydınlığın ufuk boyunca yayılması ile meydana gelen çizgi. D enle enine doğru ortaya çıkan aydınlıktan sonra meydana gelen kırmızılığın ortaya koyduğu durumu belirleyen çizgi. Bunun da ayrıca başlangıç ve bitiş noktası vardır. E güneş ışınlarının doğrudan meydana getirmiş olduğu çizgi ve güneşin teğet noktasının görünüşünü tespit eden çizgi. Şuna dikkat edilmelidir. İlk dört durumda ufukta meydana gelen ışık derecelerinin çizgileri güneş ışınlarının havada kırılmasının sonucudur. Hz. Peygamber'in sözleri şöyledir. 1. heze: Peygamber yiğiniz, içiniz yalancı şafak, kule şeklinde aydınlık, yemeniz zamanı olmasın buyururdu. 2. İki, ikinci heze: Peygamber Bilal'ı ezan okuması, sahur yemenin zamanı olmasın. Ufuktaki beyazlıkta genişliğine yayılana kadar yemenize engel olmasın buyurdu. 3 Üç burada üçüncü maddede açıklanan çizgi söz konusudur. Üün. Hz peygamber yeğiniz içiniz kule gibi yükselen aydınlık sizi aldatmasın. Kırmızını ortaya çıkıncaya kadar yeğiniz içiniz buyurdu 4 burada söze edilen dördüncü maddede ifade edilen çizgidir B Hz peygamber yiğiniz, içiniz, yükselen parlaklık sizi yemekten alıkoymasın, kırmızılık yayılana kadar yiyiniz, içiniz buyurdu, bu hadisten anlaşıldığı gibi, kırmızılık yaygın hale gelene kadar oruç tutacak kimseye yiyip içmek haram olmaz, İlim adamlarının çoğunluğu bu fikirdedir, 5, dördüncü daima erken davranan Bilal için eze, peygamber Allah Bilal acıma duygusu versin, Bilal olmasaydı, Güneşin doğuşuna kadar bize yemek için ruhsat verileceğini umardık buyurdu, 6, 5. Heze, Peygamber Sahurda Bilal'ın sesi ve şu, 2 bu Davut, El Sunan bir. 548, 3 Alibe Ömer Dare kutni 2, 166, 4 Ebu Cafer Tahavi, Meanile Asar, 1, 324, 5, Bedrettin Mahmud, Bey Ahmed el Aynumdetul Şerh ile Buhari 5 211 5 Sahih Tirmizi 3 224 Tâbi Asar, 1 324 5 6 Ahmet Bali Bahacer Askalani Fetul ile Buhari 4 135 Beyazlık dikine olan sizi aldatmasın bırakın beyazlık eylsın buyurdu 7 HZ. Peygamberin buraya aldığımız sözlerinde şu hususlar ortaya çıkıyor. a. Ufukta göğe dikine, kule gibi çıkan ışık hiçbir suretle muteber olmayıp buna yalancı şafak, fecri kazib, denmektedir. b. Ufuktaki beyazlık ufku kaplayacak şekilde yayılana kadar yenebilir. c. Ufukta kırmızılık ortaya çıkana kadar sahur yenir. d. Hz. Peygamber, Güneşin doğuşuna kadar sahur yenebileceğine işaret buyurdu. Burada iki noktayı dikkatten uzak tutmamalıyız. Bunlar ufuktaki aydınlığın yayılması ve kırmızılığın ortaya çıkmasıdır. Her iki zamana kadar sahur yenebilir. Bu konudaki ihtilaf bize şunu göstermektedir. Hz. Peygamber, değişik zamanlarda bu yolda beyanlarda bulunmuştur. Durum öyle söylemesini gerektirmiştir. Onun sözleri sahur yemeğinin illaki hep aynı anda yenmesinin şart olmadığını, ama kırmızılık ortaya çıkana kadar yenebileceğini ifade etmektedir. Bu hadisi şerifler ayetin izahına dairdir. Ayrıca şu hadisler de sahur yemeğinin zamanıyla ilgidir. Birinci Enes diyor ki, Allah'ın elçisi, Ey Enes, bize sahur getir, oruç tutmak istiyorum, bir şey ver yiyeyim, dedi. Bilal ezan okuduktan sonra, kendisine hurma ve su getirdim, sonra bana, ey Enes, bak benimle, yedi bu Muhammed ve Ali B Hazm El Muhalla, 6, 230, beraber yiyecek bir kimse var mı, dedi, Zeyd ve Sabit'i çağırdım, geldi ve ey Allah'ın elçisi ben biraz çorba içtim, oruç tutmak istiyorum, dedi, Heze, peygamber de, ben de oruç tutacağım, dedi, bunun üzerine Heze, peygamberle yemek yedi, Heze, Peygamber iki rekat namaz kıldıktan sonra çıkıp namazı kıldırdı. Sekiz bunun gibi olaylara çok dikkat etmek gerekir. Zeyd oruç tutacağını söylerken Heze, Peygamber'in yemekte geç kaldığını ve oruç tutmayacağını düşünüyor. Ama Heze, Peygamber onun yanlış anladığını ve sahur yemekte geç kalmadığını, aslında sahuru geciktirmenin oruç tutmakta kolaylık sağladığını göstermiştir. İkinci Heze Peygamber Bilal geceleyin ezan okuyor, oruç tutmak isteyen, ibe ne umu mektum ezan okuyana kadar yesin, içsin buyurdu, çünkü ibe ne umu mektum kör idi, birisi ona, sabah oldu, demedikçe ezan okumazdı, nokta demek ki sahur bu kadar gecikebilir, 3. heze, Peygamber, Ebu katada bir işe gönderdi, Katada hava iyice aydınlandıktan sonra geldi, birinci fecirden sonra idi, Heze, Peygamber ona yemek için sahurluk verdi. Ebu Kateday Allah'ın elçisi, sabah oldu dedi. Heze, Peygamber, sahur yiyin, dedi ve gözükmesin diye kapıyı kapattı. Yemek bitince çıktı ve çok aydınlık olduğunu gördüğü nokta 1.0 bu turum doğruç tuttu. Bu Heze, Peygamber'in gözü önündeydi. Çok aydınlık olmasından güneşin doğmuş olduğunu anlamamalıdır. 8 Abdurrazzaq Elhamam. El Musamnaf, 4, 230, 9 El Musamnaf, 4, 232, Müslim, 7, 203, Neveri ile, 1-0 El Musamnaf, 4, 233, 4. Heze, Peygamber bir gün sahur yerken Bilal geldi ve ey Allah'ın elçisi namaz vakti dedi, Heze, Peygamber yemeye devam etti, Bilal biraz sonra yine geldi ve yine namaz vakti dedi, Heze, Peygamber durumunu değiştirmedi, sonra üçüncü defa geldi ve ey Allah'ın elçisi, namaz vakti, vallahi sabah oldu dedi. Bunun üzerine heze, Peygamber Allah, Bilal'a merhamet versin, Bilal olmasaydı, güneşin doğuşuna kadar sahur yememize izin verileceğini umardık buyurdu, 11 heze, Peygamberin geniş anlayışı ve dini kolaylaştırışı ile sahabenin zorlaştırıcı tutumunu birbirinden ayırmalıdır. 5. Adi Behatim diyor ki, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilene, anlaşılana, kadar, Bakara 2, 186, ayeti kerimesi nazil olunca bir siyah ve bir de beyaz ip aldım yastığımın altına koydum. Gece onlara bakardım, ama farkına varamazdım. Sabah erken Allah'ın elçisine gittim ve durumu anlattım. Hz. Peygamber o gecenin karanlığı ve gümdüzün beyazlığıdır dedi, 12 bu hadisi şerifte geçen gecenin karanlığı ve gümdüzün beyazlığı bazılarınca yanlış anlaşılmıştır. Buradaki beyazlığı gün doğmadan önce ufukta belirlemeye başlayan aydınlık anlamında düşünmüşlerdir. Bu anlayıştaki yanlışlık şöyle açıklanabilir. A. Güneş doğmadan gündüz olmayacağına göre, güneş doğmadan önceki aydınlık gündüzden sayılmaz ve gündüzün beyazlığı olamaz. B, gece ile gündüzü birbirinden ayıran kesim ve birbirel musamnaf. 4, 231, 1-2 buhari, 2, 231. Çok belirli bir çizginin olması gerekir ki, bu çizgiyle ile herkes gecenin bittiği ve gündüzün başladığını görebilsin ve anlayabilsin. Bu kesin çizgi. Ancak güneşin doğuşunda ortaya çıkar ve gündüzün aydınlığı o zaman bütün gücüyle görülür ve bilinir. Sabah namazının da güneşin doğuşuna kadar kılınabilmesi bunun delillerinden biri olmalıdır. Bazı alimler beyaz ipliğin güneş ışınları olduğunu söylemiştir. Bu husustaki deliller Huzeyfe, Hz. Ebubekir, Hz. Ali, İbn Mesud, Amir Bematar ve Matar ve Seyd'den nakledilen hadislerdir. 13. C. Eğer, gündüzün başlaması, güneş doğmadan önce ufukta beliren tan yerinin ağarması ile olacaksa, gündüzün sonu da güneş battıktan sonra ufukta beliren beyazlık, aydınlık, gidene kadar devam etmelidir. Gündüzün bir yanına uygulanan kaide öteki yanında uygulanmalıdır. Madem ki, güneşin batışı gecenin başlaması için meşru sayılıyor, Güneşin doğuşu ile de gündüzün başlaması meşru ve doğru kabul edilmelidir. Gündüzün güneşin doğması ile başlaması gerektiğini ileri sürenlerin delili hem heze, peygamberin hadisleri, yukarıda bir kısmı geçti, hem de kıyastır. Gündüzün sonunda güneşin batmasında ittifak olduğuna göre güneşin doğuşu da gündüzün başı olmalıdır. 14. 6. Heze, Peygamber sahur yeğiniz, Sahur yemekte bereket vardır buyurdu, 15 bu hadisin şerhinde Nevevi, bereket kelimesinin manası açıktır, dedikten sonra onun faydalarını şöyle izah ediyor, 13 tabiri tefsir, 2, 173, 174, 14 tabiri tefsir, 2, 174, 175, 15 Buhari, 2, 232, Müslim 7, 206, Nevevi ile İberne Kudama, el mugni 3 100 Çünkü bereket oruç tutmakta insana güç ve canlılık verir ve sahur yemekle insanın oruç tutma isteği artar. Zira sahur yiyene oruç tutmak hafif gelir. Güvenilen doğru mana budur 16. İbn Hacer -bu hadisin şerhinde bereketin çeşitli manalarından şunları zikretmektedir. Hz. Peygamber'in sünnetine uymak, kitap ehline, Yahudi, Hristiyan muhalefet etmek İbadete güç yetirmek, canlılığın artması, açlıktan doğacak kötü huyun önlenmesi, fakirlere yardıma sebep olması sehur yemenin bereketleridir. 17. Bu hadisin şerhinde İbn Nedik Akli şunları ilave etmektedir. Bereket dünya işlerinde ve ahiret işlerinde olur. Dünya işlerinde sahurun bereketi vücudu oruca dayanıklı hale getirmesi Orucu kolaylaştırıp oruç tutana zarar vermemesini sağlamasıdır. Ahirette de sevap ve ecrin çoğalmasına sebep olur. 18- İbn Ebi Cemre diyor ki, Hezeh, Peygamber bakardı, ümmetine hangisi daha kolay gelecekse onu yapardı. 19- Muhaddislerin bu izahlarına ekleyecek şeyler elbette olur. Ancak onların bu sözlerini iyi anlayıp günümüz insanının çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak koruç tutmayı kolaylaştırmak gerekir. Hadis-i şeriflerin verdiği genişliği azami derecede kullanmalıdır. Hiç kimsenin suistimal korkusu, 16 Nevevi Şerhi, 7, 206, 17 İBN Hacer, Fethil Barı, 4, 140, 18 AGE, 1-9 AG 4, 138 olmamalıdır. Kötü niyetli insan daima kötü niyetlidir. Kötü niyetli insanlar su eder diye meşru bir şey yasak kılmamalıdır ve sahur tehir edilmelidir. 7. heze, Peygamber Bilal'ın ezanı hiçbirinizde sahur yemekten alıkoymasın. koymasın. O uyanık olanları uyarmak ve uyuyanları uyandırmak için ezan okur diyordu. 20. Bu hadisi şerif, bize, günümüzde fecir kazibden de yalancı fecir. Önce ve kapkaranlık bir zamanda imsak etmenin doğruluğunu sorgulamayı hatırlatıyor. Takvimlere göre okunan ezanlar bu hadisi şerife göre imsak etmek için değil, sahur yemeye başlamak için bir uyarı ve uyandırma olmalıdır ki hadisi şerifin manasına uygunluğu düşünülebilsin. Sa'ra'benin anlayışı ve tatbikatı. Birinci Salim b. Be Ubey diyor ki: "Ebu Bekir'in yanındaydım. Bir gece dilediği kadar namaz kıldı. Sonra bana çık bak, şafak söktü mü, dedi, çıktım, baktım, göğe bir beyazlık yükseldi dedim, o, dilediği kadar namaz kıldı, sonra bana çık bak, şafak söktü mü, dedi, çıktım ve geri döndüm, gökte kırmızılık yaygın bir hale geldi dedim, şimdi gel, yemeğimi getir dedi, yirmi bir demek ki heze, Ebu Bekir, aydınlığın o kadar yayılmasından sonra kırmızılık başlayınca sahur yemiştir. 2. Zirbe Elübeş diyor ki, sahuru yedim, sonra mescide giderken Huzeyfe Bey Yaman'ıya uğradım ve, 20 tertib Musnet Ahmet ve Hanbel, Elbenna, 3.35, Ebu Muhammed Abdullah Elgarımı, Sünen, 1, 373, 21 sahih Cirmizi, 3, 227, Dakutni 2, 166, yanına girdim, doğuracak bir devenin sağılmasını emretti. Getirilen süt kaynatıldı. Sonra bana yaklaşıp, "Ye" dedi. "Oruç tutmak niyetindeyim." dedim. O da, "Ben de oruç tutacağım." dedi. Yedik ve içtik. Sonra mescide geldiğimiz zaman namaz başlamıştı. Sonra Hz. Zeyf'e bir defasında heze, "Peygamberle böyle yaptık." dedi. "Sabahtan sonra mı?" diye sordum, "Evet, sabahtı ama henüz güneş doğmamıştı." dedi. "22 Asım diyor ki, Hz. Zeyf'e heze" Peygamberle ne zaman sahur yerdiğiniz diye sordum, gündüzdü, ama henüz güneş doğmamıştı cevabını verdi, 23, Ahmet Benna, bu hadisin şerhinde bu olay, fecin açıkça ortaya çıkışından sonra olduğunu gösteriyor diyor, 24, 3. Ah, Hibam Haris diyor ki, Ebu Musa'nın evinde Ali'ye uğradım, sahur yiyordu, bitirince müezzine, kamet eyle, dedi, 25, B. Ebu Sefir diyor ki, Ali Bey bu talip fecir namazını kıldırdı ve sonra, işte şimdi, beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edildiği vakittir, dedi, 26 HZ, Ali ayete işaret ediyor, o zamana kadar yenir, çünkü o öyle diyor, 4. İbrahim Teymi diyor ki, bir Ramazan Huzeyfe ile Meden şehrine gitmek üzere yola çıktık, fecir doğacağından korktuk, fecir doğunca, Huzeyfe, 22 tertib müsned Ahmet be Halimel, 1021 sahih Tirmizi, 3, 227, 23 tertib müsned, 1021 inci Beka, Ebu Bekir Muhammed be Mulsbe, Hazim, 584.188, El itibar, 146 Humus, 1966inci, 24 El Musamnaf, 4, 231, 25 taberi tefsiri, 2. 174. Ayni Umdetul Kari 5 210. 26 Tertib Müsned 10 21. İçinizden yiyip içen var mı diye sordu. Oruç tutmak isteyenler hayır dediler. O halde benim durumum ne olacak dedi. Gene gittik. Öyle ki namaz vaktinin geçtiğini sandık. Sahur yemek isteyeniniz var mı diye sordu. Oruç tutmak isteyenler yemez dedik. Peki ben ne yapacağım? Dedi, durdu, oruç tutmak üzere sahur yemeğini yedi ve namaz kıldı. 27. Beşinci ya, bere diyor ki, Ramazanda sahur yedim, sonra çıktım, İbn Nemesu geldim. Bana, iç dedi, sahuru yedim, dedim, iç diye tekrarladı. İçtik, sonra çıktık, insanları namaz kılarken bulduk. 28. B, Amir be matar diyor ki, İbn Mesud'un evine uğradım. Sahurundan bir miktar fazla çıkardı. Beraberce yedik. Kamet edildi, çıktık, namaz kıldık. 29. 6. Huzeyfe diyor ki: Heze peygamber sahur yemeğini yerken atılacak okların düşeceği yerleri görürdüm. Zirbe u5 diyor ki: Huzeyfe'ye sabahtan sonra mıydı diye sordum. Huzeyfe: Evet, sabahtı ama güneş doğmamıştı, dedi. 30. 7. Enes diyor ki: Zeyd be Sabit'e, ezan ile sahur arasında ne kadar zaman vardı, diye sordum. Zeyd, El ayet okuyacak kadar zaman vardı, cevabını verdi, 31. 8. Heze, Peygamberin kırmızılık yayılana kadar yiyiniz, içiniz hadisini, sahihtirimizi sahibi Ebu İsa doğrulamakta ve ilim adamlarının çoğunun, bu hadise dayanaraktan ağarmasının gökyüzün yaygım kırmızı, 27 taberi, tefsir, 2, 173, 28 AG 2, 174, 29 Aynı Yer, 30 Taberi, Tefsir, 2, 175, 31 İBN Kesir, Tefsir, 1, 122, Beyrut, 1968, Hale Gelene Kadar, Oruç Tutacak Kimseye Yiyip içmenin Haram Olmadığı Fikrinde Olduklarını Nakleder, 32- Fecrim doğuşundan şüphede olanın yemesini haram saymak yanlıştır ve Kur'an'a, i̇ben Abbas'a, bütün sahabeye, doğrusu alimlerim çoğuna, cumhurluğa ulema, muhalefettir. Alimlerden bunu haram sayanı bilmiyoruz. Sadece İmam Manik, Fecr'de şüphe edip yiyenin orucunu kaza etmesini gerekli görmüştür. 33. Buradaki açık ifadeye bir şey eklemeye gerek yoktur. Gene de meselenin önemini belirtmek için şunu söyleyelim, fecirden sonra gökyüzü aydınlık olduğu halde güneşin doğmaması şartıyla sahuriyenin orucunu kaza etmesi gerekmediğini bilmek gerekir. Sahabeden bir topluluk, tabiinden amaş ve bu Bekir Beyayş, herkesin attığı okun düştüğü yeri görmesini sağlayan aydınlığa kadar sahuriyemenim caiz olduğuna inanırlardı. Mesruk diyor ki, onlar... Evleri ve yolları aydınlıkla dolduran aydınlığı fecir seyaharlardı, 34, Mamar, Amaş, Ebu Miclez, Hakem Beuteybe Güneş Doğan'a kadar sahur Yemen'im caiz olduğuna inanırlardı, 35, Amaş diyor ki, eğer yapılması, meşhur ve alışılmış olmasaydı, önce sabah namazını kılar sonra, 32 2 Sahih 3-224, 33 Ahmet Benne Tertib Müsned Ahmet bin Hanbel 1033. 34 Ahmet Benna, Tertib Müsned 1030 Nevevi Şerifi Müslim 7 201. 35 Ayni Umdetul Kari 5 210 Mahmut Sulki El Menbel 1070,72. Sahur Yardım 36. Hubeybin Halasuney'den rivayetinde Umes diyor ki Ne um Mektum ezan okuyacağı zaman ona olduğun yerde dur, ezan okuma, sahurumuzu bitirelim, derdik, 37, fecin, tan yeri, aydınlığı ortaya çıkana kadar yiyip içilebilir, sahabe ve tabiinden bir grup alim bu fikirdedir, çoğunluk ise buna muhaliftir, 38, burada da Unes'e'nin anlattığı olaya dikkat etmek gerekir, eğer sabah ezanı bıçak gibi vakti ayırsa ve kesip atsaydı, ezan okuma, Yemeğimizi bitirelim denebilir miydi? Bundan da anlaşılıyor ki, kırmızılık ve en azından aydınlık ufukta yayılana kadar yemek, ileri gelen sahabece biliniyor, anlaşılıyor ve kabul ediliyordu. Son zamanlarda dini iş ve ibadetleri zora sokan ve buna gayret eden kimselerin, dinin asıl anlamından ne kadar uzak düştüklerini ve Müslümanları dinden nasıl uzaklaştırdıklarını düşünmek dini bir vazifedir ve şarttır. Fıkıh 1. Hanefilerin ana fıkıh eserlerinde, Sahur'un son vakti ikinci fecir kabul edilmektedir, İki fecir vardır, 1. fecir yalancı fecir denmektedir, yukarıdaki hadisi şeriflerde bu fecre, göğe doğru dikine ve kule gibi veya kurt kuyruğu gibi yükselen aydınlık dendi, 3-6 Ahmet Benna, 1030 37 Otuz Tertib Musnet, 10-27, 38 Ahmet Benna, Tertib Musnet, 10. 27. A. 2. fecir, aydınlığın ufka sağlay sol uzunlamasına iyice yayılmasıdır. 39. B. fecir vakti 2. fecrinde doğuşu ile başlar. Bu da beyazlığın ufukta yayılmasıdır. 40. Buna göre fecir domuz şiken sahur yenemez. 41. C. fecir burada mecazi olarak sabah aydınlığı demektir. Sadık fecir denen fecir Ufukta sağ ve sola doğru yayılan tan yerinin ağarmasıdır. 42 alimlerin bir kısmına göre ikinci fecrin başlangıcı sahurun sonu sayıldığı halde alimlerin çoğunluğu aydınlığın ikinci fecrin ufukta yayıldığı vakte kanaat olmuşlardır. 43 ne var ki Kulhasani Hizane'ye dayanarak ikinci fecrin başlangıcının sahurun sonu kabul edilmesinin daha ihtiyatlı olduğunu nakleder. 44 Burada önemli olan heze Peygamberin üzerinde ısrarla durduğu sahurun geciktirilmesi prensibine aykırı hareket edilmiş olmasıdır. Alimlerin çoğuncu heze, Peygamberin hadisi şeriflerinde açıkça ifade edilen manaya uygun yorum yaptıkları halde bir kısım alimler ihtiyatlı davranarak işi zorlaştırmışlardır. Hadisi şeriflere zıt düşen bu ihtiyat ve bir zorlaştırma olmadığı söylenebilir mi? Oysa heze, Peygamber, kolaylaştırın buyurmuştur. Sabahtan sonra ama güneş doğmadan önce. 39 Ebû Cafer Ahmet Tahavi, Muhtasar el-Tahavi, 23 Kahire, 1370. 40 İbrahim b Muhammed Haylep, El Mutlaka, 12 İstanbul, 1315. 41 El Muteba, 33. 42 Şemseddin Muhammed Kuhistani, Cem'u'r Rumuz Şerhulavi, Kayy, 168. İstanbul 28 Mayıs 1299. 43 4 44AYY Yani tan yeri tam ağardıktan sonra yiyip içmiş olan bir kimse hakkında Kudüs'ün ifadesine göre iki rivayet vardır. Bunlardan biri orucun kaza edilmesi, diğeri ise kaza edilmemesi gerektiği yönündedir. 45. D Ebu Bekir Merginan Al-Hidayı adlı eserinde çok dikkat edilmesi gereken tarif ve açıklamalar yapmaktadır. Şöyle ki, fecirden maksat ikinci fecirdir, 46 ufuktaki yaygın beyazlık olan fecrin doması, sadık fecrin ilk vaktidir. Fecrin son vakti de güneşin doğuşundan önceki andır, 47. Burada çok önemli bir ifadeye rastlıyoruz. İkinci fecir, yani fecrin sadık. Bir anlık veya dakikalık bir zaman değildir. Bunun bir başlangıcı ve bir de sonu vardır. Fecri Sadık bu zamanı kapsamaktadır. Bu, fecrin ufukta yayılmasından sonra güneşin doğmasından önceki vakte kadar sürmektedir. Bu müddetin tamamı fecri ı sadıktır. Yukarıda zikredilen hadislerde kırmızılık yayılana kadar ibaresi geçmişti. Hidaye sahibinin sözlerinde geçen beyazlık ortaya çıkana kadar ve tan yerinin tam aydınlanmasına kadar geçen zaman, fecr-ı teşkil etmektedir. Böylece Hidaye sahibi, bunu açıklarken ileri sürdüğü delil ile ikinci fecrin bu manada anlaşılmasını tercih ettiği anlaşılmaktadır. Ekmelutin Babirti'ye göre, Hidaye sahibi merginenin, güneş doğmadıkça sözü, fecrin, 4-5-1-220. 46 Ebu Bekir Merginani, El Hiday'e 1, 100, 47 AG Ag'e 1 24. doğuşundan güneşin doğuşuna kadar geçen vakti ifade etmez. Doğrusu, kastedilen güneşin doğmasından hemen önceki zamandır. Bu, vaktin son cüzünü anlatır 48 ki, bu güneşin henüz doğmadığı, Sahur Yemen'in en son vaktidir. 49. Hidaye sahibinin ifadesi yukarıda geçen hadisi şeriflerdeki manaya çok uygun düşmekte ve onu teknik bakımdan açıkça anlatmaktadır. Sabah pek aydınlıktı neredeyse güneş doğacaktı sözü sahur vaktinin güneş doğmamak şartıyla çok aydınlık olana kadar devam ettiğini gösterir. Kemal Bey Umam'ın şehte getirdiği hadislerden biri de yukarıda geçen şu hadistir. Semure Bey Cundub diyor ki, Hz. Peygamber. Bilal'ın ezanı ve göğe doğru dikine olan aydınlık sizi sahur yemekten men etmesin, ufukta aydınlık yayılana kadar yiyiniz, içiniz dedi, elli, e, oruç tutmanın başlangıcı, gerçek fecrin, fecri sadık ikinci fecrin, doğduğu vakittir, ayeti kerimedeki beyaz iplik gerçekte, sadık, sabahtır, orada iplik renk demektir, elli bir birinci fecri Araplar kurt kuyruğu derler, Oruç bununla başlamaz. Heze, Peygamber, Bilafi'nin ezanı ve göğe doğru dikini Aydınlık, Fecr, Sizi aldatmasın. Aydınlık Ufukta yayılana ve etrafı Kaplayana kadar yiyiniz, içiniz. Eğer bir kimse ikinci. 48 Ekmeluddin Muhammed ve Mahmud Babirti, Ö. 786, Şerhul Naya'lar Hidaye, bir 15 49 Sadullah Beysa, Sadi Çelebi, Ö.945, Haşiyal alalinaye 1, 151, 50 Kemaluddin B. Umam, ö -681, Şerh Fethül Kadir, 1, 152, ani B. Ömer Darkutni, 2, 166, İbene Hazm, El Muhalla, 6, 230, Mahmut Muhammed Subki, El Mener Şerh Sünenebi Devit, 168. 51 Ebubekir Muhammed bir bilse Hilserahsi El Mesut, 354. fecirden sonra sahur yediğini kesin olarak öğrenirse orucu bozulur 52 Hz. Peygamber gerçek fecrin ufukta genişliğine yaygınlık olduğunu ve yalancı fecrin de göğe doğru dikine olduğunu eliyle göstermiştir. 53 Fakihlerin ifadeleri de açıkça gösteriyor ki gerçek sabah fecir aydınlığın ufukta iyice yayılmasıdır. F. Ebul Hasan Kudur'a orucun vaktini ikinci fecrin doğuşundan başlattıktan sonra tarifini şöyle yapar, Oruç, niyetle gündüzün yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmaktan uzak durmaktır. 54. El Kenzin yazarı bu tarifi beğenmemiştir. Kendisi şu tarifi ileri sürmüştür, Oruç, ehil olanın niyetiyle, sabahtan güneşin batışına kadar yemek, İçmek ve cinsi münasebette bulunmaktan geri durmaktır. 55 ileri sürdüğü delil şudur: Kudure oruç nihar, gündüz, tutulur demiştir. Nihar ise güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır. Çünkü A, Hz. Peygamber, nihar namazı sessiz, acma, dir, buyurmuştur. 56 Şeyh Abudin Ahmed Bey Yunus Şelebi Tebino Olakayı kaşeyesinde şu delilleri de ileri sürmektedir: B. Kurtubi, Nehar'ın gündüz fecri docuşundan başladığını İBn Farisin el mücmelde zikrettiğini söylemiştir C Hz Peygamberin a Be o gecenin siyahlığı ve gündüzün beyazlığıdır demesi Nehar'ın ferindeğuşundan güneşin batışna 52 ikiyage e 355 5 uçergeye bir 141 54 Olman be Zeleyyi Tebinul Hakayık 1 312, el-Kuduri 24 Mısır 1948, 55 LZ'i içinde AG'ye 56 AG'ye kadar olduğunu gösterir. De cevheri Leyla gecenin zıddıdır ve gece fecrinde doğuşu ile biter demektedir, 57 burada ileri sürülen bu dört delile cevap vermek gerekmektedir. A orucun gerçek fecirden başladığına getirilen delil heze peygambere isnat edilen salatuna. Nihar açma, nahar namazı açmadır, 5-8 sözüdür, bu hadiste önemli olan iki sözcüğün açıklanmasıdır, bunlardan biri nihar ve diğeri açma sözcükleridir, açma kelimesine verilecek mana nihar sözünün manasını daha iyi belirleyecektir, açma kelimesi Arapça'da ucmeden türetilmiştir, konuşamayan kimseye acam denir, bu sözcük dilsiz manasına gelir, burada namazın açma olması, namazın sesli kılınmaması anlamına gelmektedir. Asım Efendi bunu şöyle anlatır, açma, salatın yahara ıtlak olunur. Onlar cehrile bulunmadığı içindir, 59-i n namazının açma olması, sesli okunmamasından dolayıdır der, 60-bu izahlardan ortaya çıkan mana şudur, güneşin doğuşundan batışına kadar farz olsun, cuma namazının farzı hariç, Sünnet olsun kılınan namazlarda sesli okuma yoktur, sabah namazında sesli okuma vardır, sabah namazı da bütün mezheplerde güneşin doğuşuna kadar kılınır, o halde sabah namazı, nehar, gündüz, namazı olmayıp gece namazıdır, bu namaz güneşin doğuşuna kadar kılındığına göre gece, 57 A.G.Y., 58 El-Munnevi, Kanzı-Laha Kayık-Fiyadis-i hayrı -la -ha 84. 59 Kamuser, 4, 394, 60 İBN Faris, Mucem Makai Laluga 4, 240, Güneşin doğuşuna kadar devam eder ve gündüz Güneşin doğmasıyla başlar. Bu mana, bu hadiste bu kadar açık olduğu halde bunu zıt manada kullanmak çok çarpıcı oluyor ve peşin fikirlilikle hadisi şeriflerin yanlış anlaşılabileceğini ortaya koyuyor. Buna benzer örnekler çoktur ve birkaçı ileri de karşımıza çıkacaktır. B. Kurtubi, bir dilci olan İbenne Faris'e dayanarak nihal kelimesinin fecrin doğuşundan başladığını ileri sürüyor. Doğrusu, Arapçadaki nihal kelimesi Türkçe'deki gündüz kelimesinin karşılığıdır ve güneşin docuşundan batışına kadar olan zamanın adıdır. Bazı fakihlerin oruç dolayısıyla neharifecirden başlatarak dilcileri de tesir altında bıraktıkları, bunun için dilcilerin de fecirden başlattıkları anlaşılmaktadır. Bazen de insanlar konuşmalarında mübalağa eder ve istediklerini daha kuvvetli ve aşırı bir şekilde söyleyebilirler. Mesela, erken kalkması istenen kimseye kalk yahu, öyle oldu denir, aslında sabah oluşmuş ve henüz güneşte doğmamıştır. Bunun gibi fecre bazen gündüzdenmiş olması mümkündür, ama işilmi bir şekilde anlatılmak istenirse, bu gibi mübalağaya yer verilmez ve öyle bir ifadede muteber sayılmaz. Şimdi dilcilerden söz edelim. Nihar kelimesinde ihtilaf edilmiştir. Bazı fakihler, bunu fecrin doğuşu ile güneşin batışı arasındaki aydınlık olarak tarif ederler veyahut güneşin doğuşu ile batışı arasındaki aydınlıktır ki, asıl olan mana budur, bir kısım dilciler, de görme aydınlığının yayılması ve ayrılmasıdır 61, zer. Asım Efendi, Nihar kelimesini Filuzabadi'den şu sözlerle tercüme etmektedir, Nehar, fecin doğuşu ile güneşin batışı arasındaki aydınlığa denir, başka bir söze göre de, güneşin doğuşundan batışına kadardır ve Türkçe'de buna gündüz denir, Sarih der ki, Nihar geniş mecra manasındaki nehir kelimesinden türemiştir. Çünkü Nihar öyle geniş bir aydınlığın adıdır ki, güneşin doğuşundan batışına kadar uzanır. 62. el Bahula Munir sahibinin açıklamasındaki bir nokta üzerinde durmak gerekir. Nehar, dilde fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar olup yem, gün, iyileş anlamdadır. Ayetteki beyaz ve siyah iplik, Şüphesiz neharın beyazlığı ve gecenin karanlığı olup gece ile gündüz arasında orta, boş, bir zaman yoktur. Araplar, bazen müsamaha gösterip neharı sabahın açık aydınlığından güneşin batışına kadar geçen zaman anlamında kullanırlar. Halk arasında ise, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamana nehar denir, 63 feyimi de burada nehara iki mana veriyor. Bunlardan biri dediğimiz gibi bazı fakihlerin tesiriyle fecrinde doğuşundan başlatılan zamandır. Diğeri de halkın yani asıl ana dilleri Arapça olanların kullandığı anlamıyla güneşin doğmasından itibaren gündüzün başlamasıdır. 61 Tacila Arus 14 318 Kuveyt baskısı, Lisanu'l-Arab 3 728 Sarputlu'nun Beyrut baskısı, Eleyin Arabic'in Cenglish Lexicon, 8, 28, 58, 62 Asım Efendi, Kamus Tercümesi, 2, 730, 63 Ahmet ve Muhammed Fehimi, Ö-770H, el Bahul Munir, 2, 134, Kahire, İleride üzerinde duracağız, ama burada işaret edeceğimiz husus ne ara mana vermektir, öyle görülüyor ki, Oruca başlama zamanının fecrinde ucuşu olduğuna dair, dilciler kendilerine kâfi gelmeyince, bu sefer gündüzü fecrin başlangıcına kadar uzatmaya gitmişlerdir. Nehar'ın gündüz olması ayrı şey ve orucu fecrinde uuşundan başlatmak ayrı şeydir. Feyyumi bir tenakuza düşmektedir. Gece ile gündüz arasında orta, boş, bir zaman olmadığını söylediği halde Nihar'ın güne eşit olduğunu söylemekle Nihar'ı 24 saat olarak göstermiş oluyor. İkinci bir tenakuzda, gündüzün başında güneşin doğuşunu muteber saymadığı halde batışında muteber saymasıdır. Ama bu tenakuza pek çok kimsenin düştüğünü açıklayacağız. Şimdiye kadar zikredilenlerin sonucunu belirtelim. Bunu iki noktada toplayabiliriz. Birinci ufuktaki uzunlamasını aydınlığın doğuşunun başlangıcına kadar sahur yenir ve oruç orada başlar. Bu an tam beyaz aydınlığın sonu ve kırmızılığın başlangıcıdır ki, ondan kısa bir zaman sonra da güneş doğar. Bunlardan anlaşılıyor ki, sahur güneşin doğuşuna pek yakın bir zamana kadar yenebiliyor ve oruç güneş doğmadan başlıyor. İkinci ufuktaki genişliğine aydınlık tamamen yayılıp etrafas açıldığı ana kadar sahur yenir ve oruç o anda başlar. Bu an, tam beyaz aydınlığın sonu ve kırmızılığın başlangıcıdır. Ondan kısa bir zaman sonra da güneş doğar. İslam filozofu olmakla hün yaptığı gibi büyük bir fakih ve kadı olan İbn i -E Erüşt, 1595-H, fecri sadık hususunda meseleleri özetlemekte ve şöyle demektedir. Orucun başlangıcında ihtilaf edilmiştir. Çoğunluk, ufukta etrafa saçılan beyaz aydınlık anlamında olan ikinci fecir olduğunu söylemiştir. Bu konudaki delilleri, Hz. peygamberin, fecris açılan, uçuşan mı tatır, aydınlık olarak tarif etmesidir. Cumhurun, çocuğun, ikinci delili ayeti kerimenin açık manasıdır. Sizce beyaz iplik ile siyah iplik ayırt edilene kadar yiyiniz, içiniz. Bir grup insan, feciden maksadın beyazlıktan sonra gelen kırmızılık olduğunu ve bunun kırmızı şafağın benzeri olacağını ileri sürdüler. Bu fikir Huzeyfe ve İbn-i Mesud'dan rivayet edilmiştir. Bu konuda dayandıkları deliller, Zirrin Huzeyfe'den naklettiği hadisteki sabah olmuştu ancak henüz güneş doğmamıştı ifadesi ve halkın naklettiği hadiste kırmızılık ortaya çıkana kadar yiyiniz ve içiniz ifadesidir. Bundan başka ikinci bir ihtilaf daha vardır. Bu ihtilafın menşei yukarıdaki ihtilaftan kaynaklanmaktadır. Sahur yemeğini haram kılanın ne olduğu konusunda da fikir ayrılığı ortaya çıkıyor. Bir grup alim, burada söylenen zamanın fecrin bizzat doğuşu olducunu söylüyor. Diğer bazı alimler de, ufka bakan biri tarafından fecrin doğmuşu olduğunun açıkça bilinmesidir, diyorlar. Fecrim doğuşunu anlayamayan bir kimse görüp anlayana kadar yiyip içebilir. Bu iki ihtilafın farkı şuradadır. Eğer, kişi, fecir doğduğu halde fecir doğmadığı zannı ile yemiş olsa, bu durumda şu ihtilaf vardır. Fecrin doğuşunu şart koşanlara göre, bu adamın orucu kaza etmesi gerekir. Fecrin doğmuş olduğunu bilmeyi şart koşanlara göre ise, kaza etmek gerekmez. Çünkü ayette beyaz ve siyah iplik sizce açıkça bilinene kadar yiyiniz, içiniz diyor. Burada Fecrin doğuşunu mu yoksa doğuşunun bilinmesinin mi kısa salınacağı konusunda ittifak yoktur. 64. Bu ihtilafın sebebi, Başka bir esasa göre veya bu husustaki hadis-i şeriflerdeki ihtilaflara göre bizim yorumlamaya gitmemizi gerektiriyor. Buradaki ihtilafın kaynağı feciin doğuşu veya doğuşunu bilmek konusunda değil, doğuşunun başlangıcı ile fecrin tam yayılması ve kırmızılığa kadar uzaması konusundadır. Fecim doğuşunu ölçü alanlar, onun başlangıcını mı teber sayıyorlar? Fecim doğuşunun bilinmesini ileri sürenler fecrin ufukta tamamen yayılıp saçılmasını muteber sayıyorlar, doğuşunu bilmeyi şart koşmaları, fikirlerini destekleme amacı taşıyor, doğrusunu söylemek gerekirse, eğer bir kimse, fecrin doğup doğmamasını değil de, güneşin doğmadığını zanneder ıksahur yerse ve sonra doğduğunu öğrense de hiç kimse onun orucu kaza etmesi gerektiğine karşı çıkamaz ve bunda bir ihtilaf söz konusu olamaz, İhtilaf. Güneş doğmadığı zaman içindir. Bu da Güneş'in doğuşuna kadar sahur yenebileceği konusundaki ihtilafa dayanıyor. 64-İB-N-Rüşt, Bidayet-ül Müçtehit, 1-200, İstanbul, 1333-E, Fetva Kitapları. Her fetva kitabında fazla bilgi bulunmamakta olduğundan bu hususta Fetavayı Hindiyye'ye göz atalım. Fetavayı Hindiyye'de, fecrin vakti gerçek sabahtan başlar. Güneş'in doğuşuna kadar sürer. Gerçek sabah ufukta aydınlığın yayılmasıdır. Alimler gerçek sabahın ne zaman olduğu konusunda ihtilaf ettiler. Kimi ikinci fecrin doğuşudur dedi ve kimi de ikinci fecrin yayılışı ve etrafı kaplamasıdır dedi. Bu ikinci fikir daha geniş ve uygun olan olduğu için alimlerim çoğu buna temayül etti. Oruç tutarken feccin doğuşunu hesaplamak ihtiyatlı davranmak olur. 65. Burada iki noktaya tekrar dikkati çekmek gerekir. Birincisi, ufuktaki aydınlığın yayılması ve etrafı kaplaması alimlerin çoğunun beğendiği fikirdir. İkincisi de müellefin, fecrin doğuşunu muteber saymakta ihtiyat göstermesidir. Alimlerin çoğunun fikrini aykırı bir fikri ihtiyat olarak teşvik etmek dini bakımdan mahzurludur. Çünkü bu davranış, heze. Peygamberin günah olmamak şartıyla en kolay hükmü tercih etmesine aykırıdır. Alimlerin çoğunluğunun fecrin ufukta yayılıp çoğalmasına kadar yiyip içmenin caiz olduğu yolundaki ifadelerine göre sahur yemek haram değilken, Müslümanlara dini zorlaştırmak için fecrin doğuşunu ihtiyatlı olarak göstermek doğru decildir. Bu, dini kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaktır. El-Fetav-ı El-Hindiye, 1.51, Bulak, 1300H, sonuç, sahur vaktinin bitişi ve oruca başlama zamanı hakkında yukarıda tartışmalarını aldığımız delillerin özetini burada verelim, bunları maddeler halinde sıralayalım, deliller yukarıda geçtiği için onları tekrar etmeyeceğiz, 1. sabaha yakın güneş doğarken önce kurt kuyruğu gibi bir aydınlık gökyüzüne doğru yükselir, bu aydınlık hiçbir mezhebe ve hiçbir müçtehide göre oruç vaktini tayin için muteber sayılmamıştır. Çünkü hadisi şeriflerde de muteber sayılmamıştır. İkinci kurt kuyruğu aydınlığından sonra biraz daha geniş tabanlı bir aydınlık ufukta belirir ve gittikçe ufkun sağına ve soluna doğru uzanır. A, işte bu aydınlık meydana gelmeye başladığı anda, sahurun da bittiğini söyleyenler bulunmaktadır b. Ufuktaki bu aydınlık tamamen ufka uzanıp ufku kapladığı an sahurun bittiğini ve orucun başladığını söyleyenler vardır. Bunlar birincilerden daha çok sayıda ve delilleri daha kuvvetli durumdadır. c. Ufuktaki aydınlık yayılıp yeryüzünün insanın attığı okun düştüğü yeri görebileceği kadar aydınlanmasına kadar sahurun yenebileceğini ve orucun ancak o zaman başlaması gerektiğini söyleyenler bulunmaktadır. Bu, ikinci, b, gruptaki fikre yakındır, arada az olsa fark vardır, ne kadar zaman farkı olduğunu tespit etmek gerekir. d, ufuktaki beyaz aydınlık ne kadar yayılırsa yayılsın, beyaz aydınlıktan sonra ufukta kırmızılık iyice ortaya çıkana kadar sahur yemeğinin yeneceğini ve o, kırmızılıkta oruca başlanacağını iddia edenler vardır. e, bu fikirlerde olanların yanı sıra güneşin docuşuna kadar sahur yenir, diyenler de bulunmaktadır. Bunlara göre, oruç güneşin doğuşundan batışına kadar geçen zaman zarfında tutulur. En kuvvetli delilleri iftar vaktidir. Madem ki akşam güneş batar batmaz iftar ediliyor ve ufuktaki kırmızılık ve beyazlık nazarı itibare alınmıyor, o halde güneş doğarken de durum aynıdır. Güneş doğmadıkça ufuktaki beyazlık ve kırmızılık nazarı itibare alınmamalı, buna göre hüküm verilmemeli ve güneşin doğuşuna kadar yenebilir, dendiği düşünülmelidir. Şimdi bizim okuyuculara tavsiyemiz şudur, sabah, erken kalkıp ufuktaki aydınlığı, burada anlatılan aydınlık ölçülerine göre gözetleyin ve tespit etmeye çalışın. Aydınlığın anlatılana uyduğunu gördüğünüz an, saatinize bakın. Bu saati takvimde gösterilen saatle karşılaştırdığınızda arada ne kadar fark olduğunu göreceksiniz. Güneşin doğuşuna kadar bu gözetlemeyi birkaç defa yapmak daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olur. İnsan bir defada bazı şeylerin farkına varmayabilir. Yalnız bu konuda dikkat edilecek bir husus, güneşin tabii bir ufuktan gözlenmesidir. Bu tabii ufuktan maksat düz bir ova veya da, tepe, deniz olmalıdır. Binaların ardından güneş gözlenmemelidir. Dinin kolaylaştırılması için eze, peygamberin çeşitli emirleri olduğu ve dinin kolay olduğu ayeti kerimelerle çeşitli yerlerde anlatıldığı halde, dini zorlaştırmak için bazı kimselerin yarış içinde oldukları, görülmüştür. Halk da bunların görüşlerini benimsemiş ve böylece yanlış hüküm ve fikirler yaygınlık kazanmıştır. Bu şekilde hareket edenlerin fikri bir kısım halka cazip gelmiştir. Bu zor olan ve zor olanı yapan daha iyidir anlayışıdır ki, bu yanlıştır. Çünkü zor olana herkes de yanamaz, herkesin bedeni aynı güçte olamadığı gibi, bir kimse de her zaman aynı güçte bulunamaz, herkesin çalışma saati ve şartı öbürüne uymaz. Hz, Peygamberin zamanında hayat şartları çok basit olduğu halde, Sahurun geciktirilmesinde gösterdiği titizliği yukarıda gördük. Sahurun geciktirilmesinin faydaları günümüzde sayılamayacak kadar çoktur. İslam dininin en önemli özelliği her zaman ve zeminde uygulanabilme ruhuna, ilke ve hükümlerine sahip olmasıdır. Dikkat edilmesi gereken husus, Hz. peygamberin yaşadığı iklimde kış ve yaz, gece ile gündüz arasında yılın her bir ayında büyük bir fark olmamasıdır. Orada gece ile gündüz az bir farkla birbirine eşittir. Bunun için insan gece uykuya doyduktan sonra veya esas bir uyku aldıktan sonra, 5-6 saat gibi, sahura kalkması bir sıkıntı doğurmaz ve bir yorgunluk, bitkinlik, meydana getirmez. Buna rağmen, Hz. peygamber ve ileri gelen sahabe sahuru çok geç yerlerdi. Türkiye ve daha kuzeydeki memleketlerde özel,likle yaz aylarında bir, 2 saat uykudan sonra sahura kalkmak, sahuru yedikten sonra yatmak ve sonra tekrar namaza kalkmak, sonra yatmak ve sonra kalkıp işe gitmek işkenceden başka bir şey değildir. Bu, durumda insan nasıl uykuya doyabilir? Uykuya olan ihtiyaç, yemeğe olan ihtiyaç gibidir. Bugünkü takvim ve imsakiyelerde gösterilen cetvellere göre Güneş'in doğuşuna 1 saat 45 dakika veya 2 saat kala sahur vakti sona ermektedir. Almanya gibi kuzey memleketlerinde Güneş'in doğuşuna 4 saat kala sahur yemeği bitmektedir. İnsanın işçi olması gerekmez. Ciddi bir masa başı memuru bile eğer takvimde sahur için gösterilen vakitten bir dakika sonra uyanabilmiş veya kalkmış ise asla bir şey yiyemez ve içemez. Oysa güneşin doğuşuna daha iki saat vardır. Yani sahur yemek için iki saat daha müsaade varken sahuru haram etmek, dini zorlaştırmaktan başka nedir? Güneşin tam doğuşuna kadar yemesin diyelim, gene eskiler gibi ihtiyat payı bırakalım ve bu da yarım saat olsun gene de 1,5 saat kazanılmış olur, bu kadar zaman sayısız fayda sağlar, 4 saat fark olan memleketlerde de yarım saat ihtiyat payı verilse 3,5 saat çok büyük bir ferahlık getirir, burada 1 saat, 2 saat az oruç tutmaktan başka çok önemli bir sorun, sahurun imsakiyelerdeki bitiminden birkaç dakika sonra uyanan bir ağır işçi, tır şoförü, Ocak işçisinin yemeden içmeden oruç tutmaya zorlanmasıdır. Ya canı çıkasıya oruç tutacak veya tutmayacaktır. Böyle fetva verenleri ateş ocağı karşısında oruç tutturmak lazımdır. Belki akılları başlarına gelir de Müslümanları yoldan çıkarmazlar. Sahura yetişemeyen bir kimse, ya sahursuz oruç tutacak veya hiç tutmayacaktır. Tuttuğu takdirde, gündüz makine başında veya direksiyonda mide spazmı geçirse veya sendelese, eli biraz titrese başına gelecek kaza, ya canına mal olacak veya sakat kalacaktır. Ailesi perişan olacak, kendisi de hayatta ve sakat ise başkalarına yük olacaktır. Takvimlerde yapılan iki hatayı düzeltmek gerekir. Bunlardan biri fıkıh ve hadis kitaplarında sahur vakti için gösterilen zamanın insan için en zor olanının alınmış olmasıdır. Buna da ihtiyat denmektedir. Oysa bu, yukarıda zikredilen hadislere ve dinin kolaylaştırılması emrine aykırıdır. İkinci yanlış şudur, Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde, Fıkıh ve fetva kitaplarında vakitlerle birlikte konumuz olan sahur vakti de hep tavsif edilmiş, yani inteleme ve tasvir etme ile gösterilmiş ve anlatılmıştır. Dakikaya ve saate göre tayin ve tespit edilmemiştir. Bu tavsif ve tasvirleri ilk defa dakika ve saate çevirenler ve saate göre ayarlayanlar hata etmişler ve bu hata günümüze kadar sürdürülmüştür. Hatayı düzeltmek kimsenin aklına gelmemiş ve hatta bilgin olması gereken ilgilerinde bu konuda körü körüne ısrar ettikleri görülmektedir. Teknik bilginçlerin güneşin 18 derecede iken sehuru başlatmalarının aslı yoktur. 18 dereceyi nereden çıkardılar? Kim uydurdu? Bu 18 dereceyi kafadan silip atmak gerekir. Sabahleyin doğu tarafında beyaz aydınlığın veya kırmızı aydınlığın yayılmasını esas alıp. Ondan güneşin doğuşuna kadar olan zamanı dayın etmek, hadislerin ifadelerine göre hareket etmek olur. Bizim ilgililere önerimiz şudur, yukarıda yaptıcımız araştırmayı göz önünde bulundurarak, konuyu daha geniş ve derinlemesine inceleyip, incelemenin sonuçlarına göre tekrar dakika ve saat tayinine gitmek gerekmektedir. Burada İslam'ın ana ilkesi kolaylık göz önünde bulundurulmalıdır. Güneşin doğuşuna bir saat kalana kadar sahur yemekte hiç şüphe olmamalıdır. 45 dakika kalana kadar kendinde nemin olanlar yiyebilir. Durumu iyi anlayanlar Güneşin doğuşuna yarım saat kalana kadar sahur yiyebilir. Bu zamanda, 773-852H, 1371-1448M, 6, 6 ihlas edilen pek kötü bir deterden bir kısmı, kendi zanlarınca, İbadette ihtiyat olsun diye oruç tutacak kimseye yemeyi, içmeyi erkenden haram kılmaktır. Bunun için sahurun bitiş alameti yaptıkları minarelerdeki kandilleri erken söndürmekte ve Ramazan'da gerçek fecrin doğuşundan 20 dakika önce ikinci ezanı okumak adetini sürdürmektedirler. Bunun kötü bir bidat olduğunu pek az kimse bilir. Bu, aynı zamanda onları vakit iyice girsin diye akşam ezanını güneş battıktan birkaç dakika sonra okumaya sevk etti. İftarı geciktirdiler, sahuru erken yaptırdılar ve böylece sünnete aykırı hareket ettiler. Bundan dolayı onlarda iyilik azaldı ve kötülük arttı. Allah yardım etsin.67 İBN Hacer'in şikayeti açıktır. Zamanında, yani... 66 İBN Hacer Askalani, 773-852 Hicri yıllarında yaşamış, Buhari Şerif'i şerh etmiş ve hadiste hafız kazanmış büyük bir mihadis ve din bilginidir. 67 İBN Hacer Askalani, Fethullah Bâhıb-i Şerh Sahih-el Buhari, 4, 199, Riyad, Zurkani, şerh muatta 2, 402, bundan 600 yıl önce, Sahur'un vaktinden önce bitirilmesini çirkin bir bidat saymaktadır. Biz de bugün aynı şikayeti yapıyoruz. Gerçek fecir olan aydınlığın ufku, tepeleri ve yolları doldurması şöyle dursun, Fecrin doğuşundan 20 dakika önce son ezanın, ikinci, okuması ile sahura son verilmesi sünneti aykırıdır demek, bunun dine alakası yoktur ve dine aykırıdır, demektir. İBN göre sahur. Güneşin doğuşuna doğru uzatılmalı ve iftarda tam güneş batınca yapılmalıdır. Aslında bu, İbn Hacer'in kendi sözü değildir. Bunlar Hezeh, peygamberin hadisi şeriflerinde açıktır. O zamanki Müslümanlar da, İslam ilimlerinin gerilemesi ve İslam medeniyetinin çökmesi döneminde yaşayanlardı. Şimdiki Müslümanlar ilimlerinde onlardan daha da geri bir durumdadırlar. Bilgisiz bilgiçlere bir şey anlatmak imkansızdır. Bunlara eski deyimle mürekkep cahil denir ki, bu da bilmediği halde bilirim iddiasında olanlar için kullanılan bir ifadedir. İslam dininin cihan şümul olması ve her zaman, her iklimde ve her topluma uygulanabilme kolaylıcı ancak Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdeki genel ilke, kural ve kavramların iyi anlaşılmasıyla mümkündür. İslam alimleri müçtehit ve imamları kendi zamanlarındaki ilim ve kültür derecesine ve toplumsal ve coğrafi ihtiyaçlara göre Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri anlamış, yorumlamış ve tefsir etmişlerdir. Bundan başkasını yapamazlardı ve onlar görevlerini en iyi şekilde yapmışlardı. Bu, İslamiyet'in uygulanma metodudur İslam alimleri, her zaman, Aynı metotla İslamiyet'i uygulamanın imkan ve kolaylığını araştırıp anlatmakla sorumludurlar. Çünkü kolaylaştırmak, İslam dininin değişen şartlara ve zamana göre değişimini en iyi şekilde ayarlayacak ana ilkesidir. Bu, dinin esasını değiştirmek değil, uygulanmasını sağlamak için konulmuş temel ve şaşmaz bir ilkedir. Yukarıda görüldü ki ayeti kerime Hadis-i şerifler ve büyük sahabe yemenin bitiş zamanının sabah namazı gibi, güneşin doğuşu olduğunu söylemişlerdi. Heze, Ali sabah namazını kıldıktan sonra, şimdi siyah iplik beyaz iplikten ayırt edilen zamandır, demekle hem ayeti kerimeyi tefsir etmiş ve hem de sabah namazı kılındıktan sonraki zamana kadar sahuriyeni yenebileceğini anlatmıştır. Bu demek değildir ki, tam o anda güneş doğmuştu veya doğmak üzereydi. Belki Güneş'in doğuşuna 15-20 dakika vardı. İslam'ın doğup yayıldığı ve İslam ilimlerinin geliştiği bölge Ekvator'a yakın olan bir bölgeydi. Orada Güneş'in doğuşu ve batış ufukta dereceli ışık ve aydınlık farkları göstermektedir. Oysa Kuzey Kutbuna yaklaştıkça bu farklılıklara değil, başka ve değişik aydınlık farklılıklarına rastlanmaktadır. Bu hususta, Ekvatora yakın bir bölgenin coğrafi ve meteorolojik şartlarına göre yapılan içtihatlar kuzey bölgelerininkine uymaz. Uydurmaya çalışılırsa Müslümanlar sıkıntıya düşecek ve İslam'ın esaslarını yerine getirme imkanından mahrum olacaktır. Hiçbir Müslüman İslam'ın esaslarından birini ihmal etmek istemez. O halde, İslam alimlerine düşen görev Kur'an ve hadisi yeniden anlamaya çalışmaktır. İşte biz de Müslümanlara hizmet olsun ve alimlere ışık tutsun diye bu makaleye kalem aldık. Sonucun sonucu olarak önerimiz şudur, Kur'an-ı Kerime, hadisi şerife ve büyük sahabenin fikirlerine dayanarak verilmesi gereken ve dünyanın her tarafında uygulama imkanı ve kolaylığı olan hüküm ve ilke, güneşin doğuşunun esas alınması ve güneşin doğuşuna kadar sahur yemenim caiz olducunun Müslümanlara bildirilmesidir. Takvimler de buna göre yapılmalıdır. Oruç güneşin doğuşundan başlar ve batışında biter. Nitekim, yukarıda açıklandığı gibi oruç güneşin batışında bitiyor, ama doğuşunda başlatılmıyor. Bu yanlış düzeltilmiş olur. Bu demek değildir ki, güneşin doğacağı ana ve dakikaya kadar yensin. Güneşin doğuşundan birkaç dakika önce oruca başlamak doğru olur ve gene ihtiyatlı bir tedbir olarak 20-25 dakika önce sahur bitebilir ve sehur'a son bir bitiş tayin edilebilir. Son bir örnek olarak Avrupa'da bazı Müslümanlar i̇mam Azam'ın içtihadına göre yatsı namazının vakti sabit değil diye yatsı namazının terk edilmesi fikrini yaymışlar. Cehaletin bundan daha büyüğü olmaz. i̇mam Azam'ın içtihadı bunca ayet Hadis, sahabe, imam ve müçtehitlerin sözleri karşısında ve hatta İmam-ı Azam'ın kendisinin diğer fikirlerine göre de bir kıymet taşımaz. İmam-ı Azam'ın içtihadı Irak için geçerli olabilir ve o da için içtihat etmişti. Irak için söylediği bir sözü Avrupa'da farz namazı terk etmeye sebep gösterenler, İmam-ı Azam'a ne kadar ihanet ettiklerinin farkında olmayacak kadar gafildirler. Doğrusu şu ki, Diğer imamların içtihatlarına göre güneş battıktan yarım saat veya en çok 45 dakika geçince yatsı namazı kılınabilir ve takvimler ona göre yapılmalıdır. Bunda yeni bir anlayış yok. Eski insanların içtihatları, ayet ve hadisler apaçık ortadadır. Görüldüğü gibi İslam her an hayatta, her an insanla beraber olduğu için önceden çözülmüş olan meseleler yeniden ele alınacak ve incelenecek. Müslümanlara anlatılacaktır. Her şey ilimle halledilir. Bir şey bilmek kafi değildir. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirenlerin hepsi bir şeyler öğreniyor ve biliyor. Bunların hepsinin bilgisi eşit ve aynı mıdır? Ayrıca üniversiteyi bitiren ve 5-6 sene daha doktora için. Sonra 5-6 senede doçentlik için ve en sonunda 5-6 senede profesörlük için ilim tahsil edip imtihanlardan geçenlerin ilim dereceleriyle ilkokul mezununun bilgisi elbette eşit olamaz. Bir profesör üniversiteden sonra 18 sene daha tahsil yapmaktadır. Aradaki fark bir dede yaşı kadardır. Bunun için Kur'an'da bilenler ile bilmeyenler eşit olur mu? denmiştir. Kur'an onların eşit olmadığını bildirmişken İslam dünyası nasıl cehalete gömülmüştür?